İnsan Düşüncesinin Doğal Tarihi, Michael Tomasello, 2014, Önsöz. Bu kitap, İnsan Bilişinin Kültürel Kökenleri adlı kitabın devamı niteliğinde ya da daha doğrusu, bir öncülüdür. Ancak biraz farklı bir odak noktasına da sahiptir. 1999 tarihli kitapta sorulan soru, insan bilişini benzersiz kılan şeyin ne olduğuydu ve cevap kültürdü. Bireysel insanlar, geleneksel bir dilde dahil olmak üzere her türlü kültürel eser ve uygulama arasında olgunluğa eriştikleri için benzersiz derecede güçlü bilişsel beceriler geliştirirler ve elbette bunları öğrenmek için gerekli kültürel becerilere sahiptirler. Bireyler karşılaştıkları eserleri ve uygulamaları içselleştirirler ve bunlar daha sonra dünya ile olan tüm bilişsel etkileşimlerine aracılık eder. Bu kitapta da soru benzer, insan düşüncesini benzersiz kılan nedir? Cevap da benzer, insan düşüncesi temelde işbirlikçidir. Ancak bu biraz farklı soru ve biraz farklı cevap, çok farklı bir kitaba yol açıyor. 1999 tarihli kitap temiz ve basitti çünkü maymunlar ve insanları karşılaştıran veriler çok azdı. Bu nedenle sadece insanlar diğerlerini kasıtlı özneler olarak anlar ve bu da insan kültürünü mümkün kılar gibi şeyler söyleyebiliyorduk. Ancak artık durumun bundan daha karmaşık olduğunu biliyoruz. Büyük maymunlar, daha önce inanıldığından çok daha fazla başkalarını kasıtlı özneler olarak tanıyor gibi görünüyor ve yine de insan benzeri bir kültüre veya bilişsel yeteneğe sahip değiller. Burada bildirilen birçok araştırmaya dayanarak, Kritik farkın artık insanların sadece başkalarını kasıtlı özneler olarak anlamakla kalmayıp, aynı zamanda somut işbirlikçi problem çözme eylemlerinden karmaşık kültürel kurumlara kadar her şeyi içeren ortak kasıtlılık eylemlerinde başkalarıyla birlikte hareket etmeleri olduğu görülüyor. Dolayısıyla artık odak noktası kültürün bir aktarım süreci olmasından ziyade, bir sosyal koordinasyon süreci olması yönündedir ve aslında burada, Modern insan kültürlerinin, bireylerin nispeten basit işbirliğine dayalı yiyecek arama eylemleriyle başkalarıyla koordinasyon kurarak geçimlerini sağladıkları daha önceki bir evrimsel aşama sayesinde mümkün olduğunu savunuyoruz. Düşünmeye özel odaklanma, bu kitabın sadece insanların en yakın primat akrabalarından farklı olarak ortak niyetliliğe katıldıklarını belgelemekte kalmadığı anlamına gelir, bu, başka yerlerde yapılmıştır. Bunun yerine buna ek olarak ilgili altta yatan düşünme süreçlerini inceler. Bu düşünme süreçlerinin doğasını tanımlamak için özellikle insan düşüncesini diğer maymunların düşüncesinden ayırt etmek için bilişsel temsil, çıkarım ve öz izleme gibi bileşen süreçlerini karakterize etmeliyiz. Ortak niyetlilik hipotezi bu üç bileşenin de insan evrimi sırasında iki önemli adımda dönüştürüldüğünü iddia eder. Her iki durumda da dönüşüm İnsanların daha işbirlikçi yaşam tarzlarını benimsemeye zorlandığı daha büyük bir sosyal etkileşim ve organizasyon değişiminin bir parçasıydı. Hayatta kalmak ve gelişmek için insanlar, iki kez, davranışlarını işbirlikçi ve daha sonra kültürel, faaliyetlerde başkalarıyla koordine etmenin ve niyet durumlarını işbirlikçi ve daha sonra geleneksel, iletişimde başkalarıyla koordine etmenin yeni yollarını bulmaya zorlandılar. Ve bu, iki kez, insanların düşünme biçimini dönüştürdü. Bu kitabın yazımı, diğer birçok kitap gibi, birçok kurum ve insanın desteğiyle mümkün oldu. 2012 baharında yoğun bir yazma dönemi geçirmem için beni ağırlayan Pittsburgh Üniversitesi Bilim Felsefesi Merkezi'ne teşekkür etmek istiyorum. Bu süre zarfında, özellikle Bob Brandom'un zamanını ve mevcut çalışmanın merkezinde yer alan birçok konu hakkındaki düşüncelerini cömertçe paylaşmasından çok faydalandım. Ayrıca, bu dönem boyunca yaptığım birçok faydalı görüşme için, Pitt Psikoloji bölümünden Celia Brownell'e ve Carnegie Mellon'dan Andy Norman'a da teşekkür ederim. Takip eden yaz aylarında, Jim Conant ve Sebastian Rodel tarafından Berlin'de düzenlenen ikinci kişi, Karşılaştırmalı Perspektifler başlıklı S.I.A.S. Yaz Enstitüsü'nde kitabın temalarını sunmaktan büyük fayda sağladım. Kitap, tüm bu karşılaşmalar sayesinde daha da gelişti. Makalenin kendisine gelince, çeşitli bölümleri okuyup çok faydalı geri bildirimler sağlayan Larry Barsalu, Metia Galotti, Henrique Mol ve Marco Schmidt'e teşekkür etmek istiyorum. Özellikle Richard Moore ve Hanra Kocizi, makalenin tamamını oldukça erken bir aşamada okuyarak hem içerik hem de sunumla ilgili birçok keskin yorum ve öneride bulundular. Ayrıca, sondan bir önceki taslak üzerindeki birçok yararlı yorum ve eleştirileri için Elizabeth Kınolla ve Harvard Üniversitesi yayınlarındaki üç isimsiz hakemine de teşekkür ederim. Son olarak ve en önemlisi, süreç boyunca sürekli ve ayrıntılı eleştirel yorumları ve önerileri için eşim Rita Sıftlova'ya teşekkür ederim. Onunla yaptığımız tartışmalar sayesinde birçok fikir daha netleşti ve kafa karıştırıcı bölümler, onun bilgili bakış açısıyla daha anlaşılır hale geldi. 1. Ortak Niyet Hipotezi. Sadece işbirliği, akıl yürütmeyi üretebilecek bir süreçtir. Jean Piaget, Sosyolojik Çalışmalar. Düşünmek tamamen yalnız bir aktivite gibi görünebilir. Ve diğer hayvan türleri içinde öyledir. Ancak insanlar için düşünmek, bir caz müzisyeninin kendi odasının mahremiyetinde yeni bir melodi doğaçlaması gibidir. Evet, yalnız bir aktivitedir. Ancak yıllarca diğer müzisyenlerle birlikte çalıp onlardan öğrendikten sonra, efsanevi melodilerle dolu zengin bir müzik türünde, hayali bir caz meraklısı kitlesi için, Başkaları tarafından bu genel amaç için yapılmış bir enstrüman üzerinde gerçekleştirilir. İnsan düşüncesi, sosyo-kültürel bir matrisin içine yerleşmiş bireysel bir doğaçlamadır. Bu yeni, toplumsal olarak beslenmiş düşünme biçimi nasıl ortaya çıktı ve nasıl işliyor? Klasik kuramcıların bir kısmı, belirli bireysel düşünme türlerini mümkün kılan şeyin kültür ve onun eserleri olduğunu vurgulamıştır. Örneğin, Hegel, 1807, belirli bir tarihsel dönemde belirli bir kültürün sosyal uygulamalarının, kurumlarının ve ideolojilerinin, bireysel insan aklı için gerekli bir kavramsal çerçeve oluşturduğunu savunmuştur. Pers, 1931 ila 1935, daha spesifik olarak, özellikle matematik ve biçimsel mantıkta da dahil olmak üzere, insanların en gelişmiş düşünme biçimlerinin neredeyse tamamının, bireylerin Arap rakamları ve mantıksal gösterim gibi kültürel olarak yaratılmış sembolik eserlere sahip olmaları sayesinde mümkün olduğunu iddia etmiştir. V.Y.G.O.T. Sky, 1978, insan çocuklarının, özellikle dünyalarını önceden düzenleyen dilsel semboller de dahil olmak üzere, kültürlerinin araçları ve sembolleri arasında büyüdüğünü ve ontogenes sırasında bu eserlerin kullanımını içselleştirerek, insan düşüncesinin bir prototipi olan içsel diyalog türüne yol açtığını vurgulamıştır. Klasik kuramcıların diğer bir grubu ise, insan kültürünü ve dilini mümkün kılan temel sosyal koordinasyon süreçlerine odaklanmıştır. Mead, 1934, insanların birbirleriyle etkileşimde bulunduklarında, özellikle iletişimde, kendilerini diğerinin rolünde hayal edebildiklerini ve diğerinin bakış açısını kendilerine göre benimseyebildiklerini belirtmiştir. Piaget, 1928, ise, bu rol üstlenme ve bakış açısı edinme yeteneklerinin işbirlikçi bir tutumla birlikte sadece kültürü ve dili mümkün kılmakla kalmayıp, bireylerin kendi bakış açılarını grubun normatif standartlarına tabi kıldıkları akıl yürütmeyi de mümkün kıldığını ileri sürmüştür. Wittgenstein, 1955, ise, dilsel bir geleneğin veya kültürel kuralın uygun kullanımının, önceden var olan ortak sosyal uygulamalar ve yargılar, yaşam biçimleri, kümesine bağlı olduğu çeşitli yolları açıklamıştır, bu da dilin ve kuralların tüm kullanımlarının kişiler arası anlam kazandığı pragmatik altyapıyı oluşturur. Sosyal altyapı kuramcıları olarak adlandırabileceğimiz bu kişilerin tümü, dil ve kültürün, dünya dünyayla bilişsel olarak ilişki kurma biçimlerinin yalnızca pastanın üzerindeki krema olduğuna inanmaktadır. Ne kadar bilgili olsalar da, bu klasik kuramcıların hepsi, son yıllarda ortaya çıkan hem ampirik hem de teorik birçok yeni parçayı göz ardı ederek hareket ediyorlardı. Ampirik olarak, yeni bulgulardan biri, çoğunlukla son birkaç on yılda keşfedilen, insan dışı primatların şaşırtıcı derecede gelişmiş bilişsel yetenekleridir. Dolayısıyla, insanların en yakın yaşayan akrabaları olan büyük maymunlar, fiziksel ve sosyal dünyalarının birçok yönünü, bu dünyaları yapılandıran nedensel ve kasıtlı ilişkilerde dahil olmak üzere, insan benzeri şekillerde zaten anlıyorlar. Bu, insan düşüncesinin birçok önemli yönünün, insanların benzersiz sosyallik, kültür ve dil biçimlerinden değil, Genel olarak büyük maymunların bireysel problem çözme yetenekleri gibi bir şeyden kaynaklandığı anlamına gelir. Yeni bulgulardan bir diğeri de henüz çevrelerindeki kültür ve dile tam olarak katılmamış olan dil öncesi veya sadece dilsel insan bebekleriyle ilgilidir. Bu henüz gelişmemiş insan varlıkları, büyük maymunların sahip olmadığı bazı bilişsel süreçlerle çalışırlar ve bu da onların örneğin ortak dikkat ve işbirlikçi iletişim yoluyla Büyük maymunların yapamadığı bazı şekillerde başkalarıyla sosyal olarak etkileşim kurmalarını sağlar. Bu kültür öncesi ve dil öncesi canlıların bilişsel olarak benzersiz olmaları, sosyal altyapı kuramcılarının, insan düşüncesinin önemli yönlerinin kültür ve dilden değil, daha ziyade benzersiz insan sosyal etkileşiminin daha derin ve daha ilkel biçimlerinden kaynaklandığı iddiasını ampirik olarak desteklemektedir. Teorik olarak, eylem felsefesindeki son gelişmeler, insana özgü bu daha derin ve daha ilkel sosyal etkileşim biçimleri hakkında düşünmek için güçlü yeni yollar sağlamıştır. Eylem felsefecilerinden oluşan küçük bir grup, insanların sözde ortak niyet veya biz niyeti olarak adlandırılan eylemlerde başkalarıyla nasıl bir araya geldiklerini araştırmıştır. Bireyler başkalarıyla işbirliğine dayalı faaliyetlere katıldıklarında, birlikte ortak hedefler ve ortak dikkat oluştururlar, bu da daha sonra kendi içlerinde koordine edilmesi gereken bireysel roller ve bireysel bakış açıları yaratır. Dahası, ortak eylem ve dikkatin bu somut tezahürleri ile kültürel kurumlar gibi daha soyut kültürel uygulamalar ve ürünler arasında derin bir süreklilik vardır. Bunlar, üzerinde anlaşılmış sosyal gelenekler ve normlar tarafından yapılandırılır hatta yaratılır. Genel olarak, insanlar, diğer primatların görünüşte yapamadığı bir şekilde, bir tür çoğul etken olarak hareket eden bir biz oluşturmak için başkalarıyla koordinasyon kurabilirler, bu ortak bir av partisinden kültürel bir kuruma kadar her şeyi yaratır. Bu kuramsal doğrultuda insan işbirliğine dayalı faaliyetin ve ortak niyetin özel bir biçimi olarak insan işbirliğine dayalı iletişim ilk olarak Grice 1957, 1975 tarafından tanımlanan ve daha sonra Sperber ve Wilson 1996, Clark 1996, Levinson 2000 ve Thomasello 2008 tarafından detaylandırılıp değiştirilen bir dizi özel niyetsel ve çıkarımsal süreci içerir. İnsan iletişimciler, durumları ve varlıkları diğer kişiler için dışsal iletişim araçları aracılığıyla kavramsallaştırırlar. Bu diğer kişiler daha sonra iletişimcinin bu durumların ve varlıkların kendileri için neden önemli olacağını düşündüğünü belirlemeye çalışırlar. Bu diyalojik süreç yalnızca ortak niyet için becerileri ve motivasyonları değil Aynı zamanda başkalarının benim niyet durumlarıma yönelik niyetleri hakkında bir dizi karmaşık ve tekrarlayan çıkarımı da içerir. Bu eşsiz iletişim biçimi, sadece olgun dil kullanımına değil, aynı zamanda insan bebeklerinin dil öncesi jestsel iletişimine de özgü, iletişim ortakları arasında paylaşılan bir kavramsal çerçeveyi ve bu çerçeve içindeki ortakların bireysel niyet ve bakış açılarının anlaşılmasını varsayar. Bu yeni ampirik ve teorik gelişmeler, genel olarak insan bilişinin sosyal boyutlarına dair daha önce mümkün olandan çok daha ayrıntılı bir açıklama oluşturmamızı sağlıyor. Bu kitapta özellikle insan düşüncesinin sosyal boyutlarına odaklanıyoruz. İnsanlar ve diğer hayvanlar birçok problemi çözüp birçok kararı evrimleşmiş sezgisel yöntemlere, sistem bir süreçleri olarak adlandırılan, dayanarak alsalar da, İnsanlar ve en azından bazı diğer hayvanlarda bazı problemleri çözüp bazı kararları düşünerek, sistem iki süreçleri, alırlar. Düşünmeye özel bir odaklanma faydalıdır çünkü konumuzu tek bir bilişsel süreçle sınırlandırır, ancak bu süreç özellikle, bir, deneyimleri çevrim dışı olarak kendine bilişsel olarak temsil etme yeteneği, iki, bu temsilleri nedensel, kasıtlı ve, veya mantıksal olarak dönüştüren simülasyonlar yapma veya çıkarımlar yapma yeteneği ve 3. Bu simül edilmiş deneyimlerin belirli davranışsal sonuçlara nasıl yol açabileceğini kendi kendine izleme ve değerlendirme yeteneği ve böylece düşünceli bir davranışsal karar verme yeteneği gibi birkaç temel bileşeni içerir. Diğer hayvan türleriyle karşılaştırıldığında, insanların özel şekillerde düşündüğü aşikar görünüyor. Ancak bu farkı, insan düşüncesinin geleneksel teorileriyle karakterize etmek zordur, çünkü bu teoriler aslında evrimsel kazanımlar olan sürecin temel yönlerini varsaymaktadır. İşte burada asıl odak noktamız insan düşüncesinin sosyal yönleridir. Dolayısıyla, birçok hayvan türü durumları ve varlıkları en azından bir miktar soyut olarak bilişsel olarak temsil edebilse de, yalnızca insanlar aynı durumu veya varlığı farklı, hatta çelişkili sosyal perspektifler altında kavramsallaştırabilir, nihayetinde bir nesnellik duygusuna yol açar. Dahası, birçok hayvan dış olaylar hakkında basit nedensel ve kasıtlı çıkarımlar yapsa da, yalnızca insanlar başkalarının veya kendi kasıtlı durumları hakkında sosyal olarak tekrarlayan ve öz yansıtıcı çıkarımlar yapar. Ve son olarak, birçok hayvan kendi eylemlerini araçsal başarı açısından izleyip değerlendirse de, Yalnızca insanlar kendi düşüncelerini başkalarının veya grubun normatif perspektifleri ve standartları, nedenleri, açısından izler ve değerlendirir. Bu temel sosyal farklılıklar, kısaca nesnel yansıtıcı normatif düşünme olarak adlandırabileceğimiz, belirgin şekilde farklı bir düşünme biçimine yol açar. Bu kitapta, bu eşsiz insan nesnel yansıtıcı normatif düşünme biçiminin evrimsel kökenlerini yeniden yapılandırmaya çalışıyoruz. Ortak niyet hipotezi, bu eşsiz düşünme biçimini temsil, çıkarım ve öz denetim süreçlerini yaratan şeyin, özellikle bireylerin başkalarıyla işbirliği yapma ve iletişim kurma, başkalarıyla işbirliği yapma, girişimlerinin ortaya koyduğu sorunlar olmak üzere, sosyal koordinasyon sorunlarıyla başa çıkmak için yapılan uyarlamalar olduğunu öne sürmektedir. İnsanların büyük maymun ataları sosyal varlıklar olsa da, çoğunlukla bireyselci ve rekabetçi yaşamlar sürdüler ve bu nedenle düşünme biçimleri bireysel hedeflere ulaşmaya yönelikti. Ancak erken dönem insanlar bir noktada ekolojik koşullar tarafından daha işbirlikçi yaşam biçimlerine zorlandılar ve bu nedenle düşünme biçimleri, ortak hedeflere veya hatta kolektif grup hedeflerine ulaşmak için başkalarıyla koordinasyon kurmanın yollarını bulmaya daha fazla yöneldi. Ve bu her şeyi değiştirdi. Evrimsel süreçte iki önemli adım vardı. İlk adım, Mead ve Wittgenstein gibi sosyal altyapı kuramcılarının odak noktasını yansıtarak, insan avcılığında yeni bir tür küçük ölçekli işbirliğinin yaratılmasını içeriyordu. Bu işbirlikçe avcılığa katılanlar, sosyal olarak paylaşılan ortak hedefler ve ortak dikkat, ortak zemin, yarattılar, bu da o geçici paylaşılan dünya veya yaşam biçimi içinde bireysel roller ve bakış açıları olasılığını ortaya çıkardı. Bu yeni yaratılan rolleri ve bakış açılarını koordine etmek için bireyler, işaret etme ve pandomim gibi doğal jestlere dayalı yeni bir tür işbirlikçi iletişim geliştirdiler; bir ortak, diğerinin dikkatini veya hayal gücünü ortak faaliyetleriyle ilgili bir şey hakkında perspektifsel ve veya sembolik olarak yönlendirdi ve ardından bu ortak neyin amaçlandığı hakkında işbirlikçi, öz yinelemeli, çıkarımlar yaptı. Bu süreci kendi kendine izlemek için iletişim kuran kişi, alıcının olası çıkarımlarını önceden simül etmek zorundaydı. Bu noktadaki işbirliği ve iletişim, o an için tamamen ben ve sen arasındaki ikinci şahıs sosyal etkileşime dayalı, geçici birey çiftleri arasında gerçekleştiği için, tüm bunları ortak niyet olarak adlandırabiliriz. Düşünmede kullanıldığında, ortak niyet perspektifsel ve sembolik temsilleri, sosyal olarak yinelemeli çıkarımları ve ikinci şahıs öz denetimini içerir. VYGOT Sky ve Bahtin gibi kültür kuramcılarının odak noktasını yansıtan ikinci adım, insan nüfusunun büyümeye ve birbirleriyle rekabet etmeye başlamasıyla geldi. Bu rekabet, grup yaşamının bir bütün olarak büyük bir işbirliği etkinliğine dönüşmesi ve çok daha büyük ve kalıcı bir ortak dünya, yani bir kültür yaratması anlamına geliyordu. Kültürel grubun tüm üyeleri, grup içindeki yabancılar da dahil olmak üzere, arasında ortaya çıkan grup bilinci, kolektif olarak bilinen kültürel gelenekler, normlar ve kurumlar aracılığıyla ortak bir kültürel zemin oluşturma yeteneğine dayanıyordu. Bu sürecin bir parçası olarak, işbirliğine dayalı iletişim, gelenekselleşmiş dilsel iletişim haline geldi. Grup karar alma sürecinde işbirliğine dayalı tartışma bağlamında, dilsel gelenekler, grubun rasyonellik normları çerçevesinde bir iddianın gerekçelerini haklı çıkarmak ve açıkça ortaya koymak için kullanılabilirdi. Bu, bireylerin artık grubun tarafsız bakış açısından, hiçbir yerden, nesnel olarak akıl yürütebilecekleri anlamına geliyordu. Bu noktadaki işbirliği ve iletişim geleneksel, kurumsal ve normatif olduğundan, tüm bunları kolektif niyet olarak adlandırabiliriz. Düşünmede kullanıldığında, kolektif niyet sadece sembolik ve perspektifsel temsilleri değil, geleneksel ve nesnel temsilleri, sadece yinelemeli çıkarımları değil, öz yansıtıcı ve mantıklı çıkarımları, ve sadece ikinci şahıs öz denetimi değil, kültürün rasyonellik normlarına dayalı normatif öz yönetimi de içerir. Önemli olan, bu evrimsel senaryonun günümüz insanlarının bu yeni düşünme biçimlerine doğuştan yatkın olduğu anlamına gelmemesidir. Çöl adasında büyüyen modern bir çocuk, kendi başına tamamen insana özgü düşünme süreçleri geliştiremez. Tam tersine, çocuklar, belirli şekillerde işbirliği yapmak, iletişim kurma ve başkalarından öğrenme konusunda adaptasyonlarla doğarlar, evrim, uyarlanabilir eylemleri seçer. Ancak çocuklar, gelişim sürecinde başkalarıyla sosyal etkileşimde bu becerileri fiilen kullanarak, VY sıkıcı bir şekilde, başkalarıyla olan koordinatif etkileşimlerini içselleştirerek yeni temsil biçimleri ve yeni çıkarımsal akıl yürütme olanakları yaratırlar. Sonuç, yeni beceriler yaratmaktan ziyade, Genel olarak büyük maymunlarınkini işbirliğine dayalı ve kolektif hale getiren bir tür işbirlikçi biliş ve düşünmedir. Öyleyse, insan düşüncesinin nasıl ortaya çıktığına dair bir öykü, bir doğal tarih anlatalım, büyük maymun atalarımızdan başlayarak, türlerine özgü şekillerde işbirliği yapan ve iletişim kuran bazı erken insanlardan geçerek, modern insanlara ve onların temel kültürel ve dilsel varoluş biçimlerine kadar uzanan bir yolculuk. 2. Bireysel niyetlilik. Anlamak, gerçeği hayal etmekten ibarettir. Ludwig Wittgenstein, büyük yazı tipi. Bilişsel süreçler doğal seçilimin bir ürünüdür, ancak hedefi değildir. Aslında, doğal seçilim bilişi göremez, yalnızca bilişin açık eylemleri organize etme ve düzenlemedeki etkilerini görebilir. Evrimde, akıllı olmak, akıllıca davranmaya yol açmadığı sürece hiçbir anlam ifade etmez. Hayvan davranışına dair iki klasik teori olan davranışçılık ve etoloji, her ikisi de açık eylemlere odaklanmış, ancak bir şekilde bilişsel süreçleri göz ardı etmişlerdir. Klasik etoloji, hayvan bilişine neredeyse hiç ilgi göstermemiş, klasik davranışçılık ise bu fikre tamamen düşmanca yaklaşmıştır. Etoloji ve davranışçılığın çağdaş uygulamaları bilişsel süreçleri bir nebze de olsa hesaba katmış olsa da, sistematik teorik açıklamalar sunmamaktadırlar. Bilişin evrimine dair diğer modern yaklaşımların hiçbiri de mevcut amaçlar için yeterli değildir. Dolayısıyla, insana özgü düşüncenin evrimsel ortaya çıkışına dair bu anlatıma başlamak için öncelikle, genel olarak bilişin evrimine dair bir teoriyi ana hatlarıyla formüle etmeliyiz. Daha sonra, bu teorik çerçeveyi kullanarak, yaklaşık 6 milyon yıl önce diğer primatlardan ayrılmadan önceki evrimsel başlangıç noktalarını temsil eden günümüzdeki büyük maymunlardaki biliş ve düşünme süreçlerini karakterize ederek doğal tarih anlatımımıza başlayabiliriz. Bilişin evrimi, tüm organizmalar, uyaran tepki bağlantıları olarak doğrusal bir şekilde organize edilmiş bazı refleksif tepkilere sahiptir. Davranışçılar, Tüm davranışların bu şekilde organize edildiğini düşünürler, ancak karmaşık organizmalarda bağlantılar öğrenilebilir ve çeşitli şekillerde diğerleriyle ilişkilendirilebilir. Alternatif olarak, karmaşık organizmaların, yerleşik hedef durumları ve eylem olanaklarıyla, geri bildirim kontrol sistemleri olarak dairesel bir şekilde organize edilmiş bazı adaptif uzmanlaşmalara da sahip olduğunu kabul etmek gerekir. Bu temelden yola çıkarak, biliş, uyaran tepki bağlantılarının karmaşıklaşmasından değil, daha ziyade, bireysel organizmanın, bir, çeşitli adaptif uzmanlaşmalarında esnek karar verme ve davranışsal kontrol yetenekleri kazanmasından ve, iki, ilgili olayları yapılandıran nedensel ve kasıtlı ilişkilerden bilişsel olarak temsil etme ve çıkarımlar yapma kapasitelerinden evrimleşir. Uyarlanabilir uzmanlaşmalar, memelilerde kan şekeri ve vücut sıcaklığının homeostatik düzenlenmesi gibi birçok fizyolojik süreç gibi, kendi kendini düzenleyen sistemler olarak organize edilir. Bu uzmanlaşmalar, çok daha geniş bir yelpazedeki koşullarda uyarlanabilir davranış üretme kapasiteleri bakımından reflekslerin ötesine geçer ve aslında oldukça karmaşık olabilirler, örneğin, örümceklerin ağ örmesi. Bir örümceğin yalnızca uyaran tepki bağlantılarını kullanarak ağ örmesi mümkün değildir. Süreç çok dinamik ve yerel bağlama bağlıdır. Bunun yerine, örümceğin gerçekleştirmeyi amaçladığı bir hedefi ve bu hedefleri kendi kendini düzenleyen bir şekilde gerçekleştirmek için algılama ve hareket etme yeteneği olmalıdır. Ancak uyarlanabilir uzmanlaşmalar hala bilişsel değildir veya yalnızca zayıf bilişseldir, çünkü tanım gereği bilinmez ve esnek değildirler, algılanan durumlar ve hedef elde etmeye yönelik davranışsal olasılıklar çoğunlukla esnek olmayan bir şekilde birbirine bağlıdır. Bireysel organizma, yeni durumlarla esnek bir şekilde başa çıkmasını sağlayacak türden nedensel veya kasıtlı bir anlayışa sahip değildir. Doğal seçilim, bu uyarlanabilir uzmanlaşmaları geçmişte karşılaşılan aynı durumlarda değişmez bir şekilde çalışacak şekilde tasarlamıştır, bu nedenle bireyin zekasına ihtiyaç duyulmaz. Organizmalar daha az tahmin edilebilir dünyalarda yaşadığında ve doğal seçilim, bireyin yeni durumları tanımasını ve öngörülemeyen zorluklarla kendi başına esnek bir şekilde başa çıkmasını sağlayan bilişsel ve karar verme süreçlerini şekillendirdiğinde, biliş ve düşünme devreye girer. Yeni bir durumun etkili bir şekilde ele alınmasını sağlayan şey, ilgili nedensel ve, veya kasıtlı ilişkilerin bir miktar anlaşılmasıdır, bu da uygun ve potansiyel olarak yeni bir davranışsal tepki önerir. Örneğin, bir şempanze, belirli bir durumda elinde bulunan tek aletin, ilgili fiziksel nedenselliğe dayanarak, bu amaca yönelik daha önce hiç yapmadığı manipülasyonları gerektirdiğini fark edebilir. Bilişsel olarak yetkin bir organizma, o zaman, referans değerleri veya hedefleri, bu referans değerleri veya hedefleriyle nedensel veya kasıtlı olarak ilgili durumlara dikkat etme kapasitesi ve, durumun nedensel ve, veya kasıtlı yapısı göz önüne alındığında, bu referans değerlerinin veya hedeflerinin yerine getirilmesine yol açan eylemleri seçme kapasitesiyle bir kontrol sistemi olarak çalışır. Bireysel Niyet 9. Kontrol sistemi terimleriyle yapılan bu açıklama, felsefedeki rasyonel eylemin klasik inanç arzu modeline temelde özdeştir, bir hedef veya arzu, dünyaya yönelik epistemik bir bağlantıyla, örneğin, durumun nedensel veya kasıtlı yapısının anlaşılmasına dayalı bir inanç, birleştiğinde, belirli bir şekilde hareket etme niyeti yaratır. Bu esnek, bireysel olarak kendi kendini düzenleyen, bilişsel eylem biçimine bireysel niyetçilik diyeceğiz. Bireysel niyetçiliğin bu kendi kendini düzenleme modeli içinde, bir organizmanın belirli bir durumda bir problemi çözmeye ve böylece hedefine ulaşmaya çalışırken, açıkça davranarak değil, aksine, bir durumda farklı eylemler denediğinde veya duruma farklı dış güçler girdiğinde ne olacağını hayal ederek düşünme gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Bu hayal etme, potansiyel algısal deneyimlerin çevrim dışı simülasyonundan başka bir şey değildir. Bu şekilde hareket etmeden önce düşünebilmek için, organizmanın yukarıda özetlenen üç ön koşula sahip olması gerekir, 1- Deneyimleri çevrim dışı olarak kendine bilişsel olarak temsil etme yeteneği, 2- Bu temsilleri nedensel, kasıtlı ve, veya mantıksal olarak dönüştüren simülasyonlar yapma veya çıkarımlar yapma yeteneği ve, 3- bu simül edilmiş deneyimlerin belirli davranışsal sonuçlara nasıl yol açabileceğini kendi kendine izleme ve değerlendirme yeteneği ve böylece düşünceli bir davranışsal karar verme yeteneği. Belirli bir davranışsal kararın başarısı veya başarısızlığı, temsil, simülasyon ve öz denetim gibi altta yatan süreçleri dolaylı olarak doğal seçilimin amansız süzgecine maruz bırakır. Bilişsel Temsil Kendini düzenleyen, kasıtlı bir sistemdeki bilişsel temsil, hem içeriği hem de biçimi açısından karakterize edilebilir. İçerik açısından, burada iddia edilen şudur ki, organizmanın içsel hedefleri ve dışa yöneltilmiş dikkati, noktasal uyaranlar veya duyusal veriler değil, bütünsel durumlar içeriğine sahiptir. Hedefler, değerler ve diğer referans değerler, olumlu tutumlar, organizmanın gerçekleştirmeye veya sürdürmeye motive olduğu durumların bilişsel temsilleridir. Bazen bir nesneyi veya yeri birinin hedefi olarak söylesek de, bu aslında sadece kısaltılmış bir ifadedir, hedef, nesneye sahip olma veya yere ulaşma durumudur. Filozof Davidson, 2001, şöyle yazıyor, istekler ve arzular önermeli içeriklere yöneliktir. Birinin istediği şey, elinde elma olmasıdır. Benzer şekilde, operaya gitmeyi amaçlayan biri, operada olduğunu gerçekleştirmeyi amaçlar. Benzer şekilde, modern karar teorisi de sıklıkla belirli bir durumun gerçekleşmesi arzusundan veya tercihinden bahseder. Eğer hedefler ve değerler arzu edilen durumlar olarak temsil edilirse, organizmanın algıladığı çevrede dikkat etmesi gereken şey, bu hedefler ve değerlerle ilgili durumlardır. Dolayısıyla, arzu edilen durumlar ve dikkat edilen çevresel durumlar, bilişsel karşılaştırmalarını mümkün kılan, algısal temelli, olgusal benzeri aynı temsil biçimindedir. Elbette, karmaşık organizmalar nesneler, özellikler ve olaylar gibi daha az karmaşık şeyleri de algılar ve bunlara belirli amaçlar için dikkat edebilirler, ancak mevcut analizde, bunu her zaman davranışsal karar verme ile ilgili durumların bileşenleri olarak yaparlar. Bu noktayı açıklamak için, şekil ikinci birdeki görüntünün, bir şempanzenin yiyecek ararken bir ağaca yaklaşırken gördüğü görüntü olduğunu varsayalım. Şempanze, sahneyi temelde bizim algıladığımız şekilde algılar, görsel sistemlerimiz yeterince benzer olduğundan, aynı temel nesneleri ve bunların mekansal ilişkilerini görürüz. Peki şempanze hangi durumlara dikkat eder? Bu görüntünün sunduğu potansiyel olarak sonsuz sayıda durumdan herhangi birine dikkatini odaklayabilse de, şu anda bir yiyecek arama kararı vermesi gerekir ve bu nedenle bu davranışsal kararla ilgili durumlara veya gerçeklere dikkat eder, yani İngilizce olarak açıklandığı gibi. Ağaçta o kadar çok muz var. Muzların olgunlaştığı, ağaçta henüz rakip şempanzelerin bulunmadığı anlamına gelir. Muzlara tırmanarak ulaşılabileceği, yakınlarda hiçbir yırtıcı hayvanın bulunmadığı, bu ağaçtan hızlıca kaçmanın zor olacağı, vesaire, vesaire, yiyecek arayan bir şempanze için, sahip olduğu tüm algısal ve davranışsal kapasiteler ve yerel ekoloji hakkındaki bilgisi göz önüne alındığında, tüm bunlar ne yapacağına karar vermesi için ilgili durumlardır, hepsi tek bir görsel imgede ve elbette sözsüz olarak mevcuttur. Not, beklenenin yokluğu bile, örneğin yiyeceğin alışılagelmiş yerinde olmaması, ilgili bir durum olabilir. Alaka düzeyi, genel bir tanımı verilemeyen, duruma duyarlı yargılardan biridir. Ancak genel hatlarıyla, organizmalar durumları, 1- Hedeflerine ve değerlerine ulaşma ve bunları sürdürme fırsatları veya, 2- Engelleri olarak, veya olası gelecekteki fırsatları veya engelleri tahmin etmekle ilgili bilgiler olarak değerlendirirler. Elbette farklı türlerin farklı yaşam biçimleri vardır, bu da farklı durumları, ve durumların bileşenlerini, algıladıkları veya bunlara farklı şekilde dikkat ettikleri anlamına gelir. Bu nedenle, bir leopar için ağaçtaki muzlar yemek için bir fırsat oluşturmazken, bir şempanzenin varlığı bir fırsat oluşturur. Şempanze için ise, leoparın varlığı artık avcılardan kaçınma değerine bir engel teşkil eder ve bu nedenle, leoparların bu tür ağaçlara tırmanamayacağını bilmesi ve kendi ağaca tırmanma yeteneğine aşina olması nedeniyle, alçak dalları olmayan bir ağaca tırmanmak gibi kaçış fırsatları sağlayan bir durum aramalıdır. Eğer şimdi işin içine muzun yüzeyinde dinlenen bir solucanı da katarsak, 3 farklı tür için ilgili durumlar yani kendi hedeflerine yönelik engeller ve fırsatlar örtüşme oranı daha da azalır, hatta hiç örtüşmeyebilir. Dolayısıyla ilgili durumlar, organizmanın hedefleri ve değerleri, algısal yetenekleri ve bilgisi ile davranışsal kapasiteleri, yani kendi kendini düzenleyen bir sistem olarak genel işleyişi tarafından birlikte belirlenir. Davranışsal bir karar için ilgili durumların belirlenmesi, organizmanın tüm yaşam biçimini kapsar. Temsil biçimi açısından, kilit nokta, belirli deneyimlerin ötesine geçen yaratıcı çıkarımlar yapmak için organizmanın deneyimlerini türler olarak, yani genelleştirilmiş, şematize edilmiş veya soyut bir biçimde temsil etmesi gerektiğidir. Olası bir hipotez, bireyin bir anlamda dikkatini çektiği belirli durumları ve bileşenleri kaydettiği bir tür örnek modeldir. Bilgi temsilinin birçok modelinde dikkat giriş kapısıdır. Daha sonra şematizasyon olarak adlandırabileceğimiz bir süreçte bunlar arasında genelleme veya soyutlama gerçekleşir. Langeker'ın 1987 metaforu, her biri tek bir durumu veya varlığı gösteren bir dizi şeffaf levhadır ve şematizasyon Bunların arasında örtüşmeyi arama sürecidir. Bu şematizasyon sürecinin sonucunu, çeşitli durum ve varlık türlerinin bilişsel modelleri olarak düşünebiliriz, örneğin, nesne kategorileri, olay şemaları ve durum modelleri. Bir durumu veya varlığı bilinen bir türün örneği olarak, bilişsel bir kategori, şema veya modelin bir örneği olarak, tanımak, söz konusu türe uygun olarak örnek hakkında yeni çıkarımlar yapmayı mümkün kılar. Bilişsel tipler olarak kategoriler, şemalar ve modeller, organizmanın veya bazı durumlarda türünün, önceki deneyimlerinin imgesel veya ikonik şematizasyonlarından başka bir şey değildir, Barsalu, 1999-2008. Bu nedenle, bazı kuramcıların zihinsel resimler olarak kabul edilen ikonik temsillerde atfettiği yorum belirsizliğinden, yani bu görüntünün bir muz mu, bir meyve mi, bir nesne mi ve benzeri olduğu belirsizliğinden muzdarip değillerdir. Çünkü bunlar, organizmanın ilgili, zaten yorumlanmış, bir duruma dikkat ettiği bireysel deneyimlerden oluşurlar. Dolayısıyla, organizma, bilinen, bilişsel olarak temsil edilen, tiplere özümseyerek, hedefleri bağlamında belirli durumları ve varlıkları yorumlar veya anlar, bu da onlardan biri. Simülasyon ve Çıkarım Bireysel niyete sahip bir organizmada düşünme, durumların ve bileşenlerinin bilişsel temsillerini çeşitli şekillerde birbirine bağlayan simülasyonlar veya çıkarımlar içerir. İlk olarak, eğer şöyle olsaydı ne olurdu türündeki davranışsal karar verme süreçlerinde ortaya çıkan araçsal çıkarımlar vardır. Örneğin, somut bir problem çözme durumunda, örneğin bir kayanın altındaki bir çubuğun hareketini engellemesi gibi bazı organizmalar Piaget'in, 1952, zihinsel deneme yanılma olarak adlandırdığı türden çıkarımsal simülasyonlardan geçebilir, organizma potansiyel bir eylemi ve sonuçlarını hayal eder. Bu nedenle, bir şempanze, çubuğu gerçekten çekmeden, onu zorla çekerse ne olacağını hayal gücüyle simül edebilir. Kayanın büyüklüğü ve ağırlığı göz önüne alındığında bunun faydasız olacağına karar verirse, Çubuğu çekmeden önce kayayı kenara itmeye karar verebilir. Ayrıca, dış güçlerin yarattığı nedensel ve kasıtlı ilişkiler ve bunların hedeflere ve değerlere ulaşmayı nasıl etkileyebileceği hakkında çıkarımlar da mümkündür. Örneğin, bir şempanze muz ağacında beslenen bir maymunu görüp yakınlarda leopar olmadığını çıkarabilir, çünkü olsaydı maymun kaçardı. Veya yerde bir incir bulan bir bonobo, karşılaştığı inciri bunlardan bir diğeri olarak sınıflandırarak ve bu incirin de aynı özelliklere sahip olacağı doğal çıkarımına dayanarak, incirde tatlı bir tat ve çekirdek olduğunu çıkarabilir. Veya bir orangutan, ağaca tırmanan bir türdaşını belirli bir türde kasıtlı bir olay olarak tanıyabilir ve ardından hedefler ve dikkat hakkında kasıtlı nedenler olarak bir şeyler çıkarabilir ve böylece tırmananın yaklaşan eylemlerini tahmin edebilir. Bu tür deneyimler üzerinde şematizasyon yaparak, belki de türün deneyiminin de yardımıyla, bireyler potansiyel olarak genel nedensellik ve kasıtlılık kalıplarının bilişsel modellerini oluşturabilirler. Bu tür süreçleri kavramsallaştırmanın en iyi yolu, bireyin daha önce doğrudan deneyimlemediği temsil edilen olayların ve varlıkların yeni kombinasyonlarını içeren, çevrim dışı, görüntü tabanlı simülasyonlar açısından düşünmektir, örneğin, bir maymunun bir leoparın sahneye girmesi durumunda ne yapacağını hayal etmesi gibi. Önemli olan, kombinasyonel süreçlerin kendilerinin, farklı gerçek ve hayali durumları birbirine bağlayan nedensel ve kasıtlı ilişkileri ve ayrıca koşullu ifade, olumsuzlama, dışlama ve benzeri mantıksal işlemleri içermesidir. Bu mantıksal işlemler, kendileri imgesel bilişsel temsiller değil, organizmanın yalnızca gerçek kullanım yoluyla eriştiği bilişsel prosedürlerdir, Brunner'in terimleriyle, eylemsel veya Piaget'in terimleriyle operatif. Bunun nasıl işlediğine dair somut örnekler, bir sonraki bölümde büyük maymun düşüncesine daha yakından baktığımızda verilecektir. Davranışsal öz izleme, etkili bir şekilde düşünebilmek için, bireysel niyet sahibi bir organizmanın, belirli bir durumda eylemlerinin sonuçlarını gözlemleyebilmesi ve bunların istenen hedef durum veya sonuca uyup uymadığını değerlendirebilmesi gerekir. Bu tür davranışsal öz izleme ve değerlendirme süreçlerine katılmak, zaman içinde deneyimlerden öğrenmeyi mümkün kılar. Yukarıda belirtildiği gibi, bu tür öz izlemenin bilişsel bir versiyonu, ajanın potansiyel bir eylem sonuç dizisini önceden çıkarımsal olarak simül etmesini ve onu gerçek bir eylem sonuç dizisiymiş gibi gözlemlemesini ve ardından hayal edilen sonucu değerlendirmesini sağlar. Bu süreç, hataların önceden düzeltilmesi yoluyla daha düşünceli karar verme olanağı yaratır. Örneğin, bir ağaç dalında diğer bir dala atlamak için hazırlanan bir sincabı düşünün. Kasların hazırlandığını görebilirsiniz. Ancak bazı durumlarda sincap atlamanın çok uzak olduğuna karar verir ve bu nedenle birkaç atlama taklidi yaptıktan sonra gövdeden aşağı iner ve ardından diğer dala geri tırmanır. Bu olayın en basit açıklaması, sincabın atladığı takdirde yaşayacağı şeyin bir simülasyonunu gözlemleyip değerlendirmesidir, örneğin dalı kaçırıp düşmeyi deneyimleyecektir kesinlikle olumsuz bir sonuç. Sincap daha sonra bu simülasyonu kullanarak gerçekten atlayıp atlamayacağına karar vermelidir. Okrunt, 2007, farklı davranışsal seçimlerin olası sonuçlarını önceden hayal etmenin ve ardından en iyi hayal edilen sonucu veren seçeneği değerlendirip karar vermenin, araçsal rasyonelliğin özü olduğunu savunmaktadır. Bazılarının yürütücü işlev olarak adlandırdığı bu tür öz izleme, bilişseldir çünkü birey, bir anlamda, sadece eylemlerini ve bunların çevredeki sonuçlarını değil, aynı zamanda kendi içsel simülasyonlarını da gözlemler. Organizmanın, başarılı bir seçim yapma olasılığını tahmin etmek için, gerçekten seçim yapmadan önce, karar vermek için sahip olduğu bilgileri değerlendirmesi de mümkündür. İnsanlar potansiyel davranışsal kararları değerlendirmek için diğer kişilerin hayali değerlendirmelerini veya iletişim durumunda başkalarının hayali anlayışını bile kullanırlar. Spesifik biçimi ne olursa olsun, bir tür içsel öz izleme, düşünme olarak adlandırmak istediğimiz her şey için kritiktir, çünkü bir anlamda bireyin ne yaptığını bilmesini oluşturur. Maymun gibi düşünmek, insanlara özgü düşüncenin evrimsel ortaya çıkışının doğal tarihine, insanların ve diğer mevcut primatların son ortak atasına odaklanarak başlıyoruz. Bu canlı için en iyi yaşayan modellerimiz, insanların en yakın primat akrabaları olan, insan olmayan büyük maymunlardır, bundan sonra büyük maymunlar olarak anılacaktır, özellikle de insanlardan en yakın zamanda, yaklaşık 6 milyon yıl önce ayrılan şempanzeler ve bonobolar. Dört büyük maymun türü arasında bilişsel yetenekler benzerken, İnsanlarda farklı olduğunda, maymunların becerilerini son ortak atadan veya daha öncesinden koruduklarını, insanların ise yeni bir şey geliştirdiklerini varsayıyoruz. Bu son ortak atanın bilişsel becerilerine ilişkin karakterizasyonlarımız, az önce ayrıntılı olarak ele aldığımız bireysel niyetlilik kuramsal çerçevesine oturtulmuş, Büyük maymunlarla yapılan ampirik araştırmalardan türetilecektir, bilişsel modelleri ve araçsal çıkarımları içeren davranışsal öz düzenleme ve bir tür davranışsal öz izleme. İnsanlar diğer maymunlarla bu kadar yakın bir evrimsel geçmişi paylaştığı için, aynı temel vücutlara, duyu organlarına, duygulara ve beyin organizasyonuna sahip oldukları için, kanıt yokluğunda varsayılan varsayımımız evrimsel süreklilik olacaktır. Yani, büyük maymunlar insanlarla aynı şekilde davrandığında, özellikle dikkatlice kontrol edilen deneylerde, altta yatan bilişsel süreçlerde süreklilik olduğunu varsayacağız. Dolayısıyla açıklama yükü, evrimsel süreksizlikleri öne sürenlere aittir, bu zorluğu sonraki bölümlerde ele alacağız. Büyük maymunlar fiziksel dünyayı düşünürler. Büyük maymunların bilişsel ve düşünme süreçleri, fiziksel nedensellik anlayışıyla yapılandırılmış fiziksel dünya ile ilgili olanlar ve eylemsel nedensellik veya niyet anlayışıyla yapılandırılmış sosyal dünya ile ilgili olanlar olmak üzere ikiye ayrılabilir. Primatların fiziksel dünyaya ilişkin bilişsel yetenekleri esas olarak yiyecek arama bağlamında evrimleşmiştir, bu nedenle bu, asıl işlevidir. Günlük besinlerini sağlamak için primatlar genel olarak memeliler gibi 1. yiyecek bulma, mekansal navigasyon ve nesne izleme becerileri gerektirir, 2. yiyeceği tanıma ve sınıflandırma, özellik tanıma ve sınıflandırma becerileri gerektirir, 3. yiyeceği nicelendirme, nicelleştirme becerileri gerektirir ve 4. yiyecek temin etme veya çıkarma nedensel anlayış becerileri gerektirir için temel hedefleri temsilleri ve çıkarımları geliştirmişlerdir. Fiziksel bilişin bu en temel becerilerinde, insan dışı tüm primatlar genel olarak benzer görünmektedir. Büyük maymunların diğer primatlarla karşılaştırıldığında özellikle yetenekli oldukları şey, alet kullanımıdır, bu da sadece nedenleri anlamak değil, onları fiilen manipüle etmek olarak nitelendirilebilir. Diğer primatların çoğu hiç de yetenekli alet kullanıcısı değildir ve yetenekli olduklarında da genellikle oldukça dar bir bağlamda kullanırlar. Buna karşılık, dört büyük maymun türünün tamamı, bir görevde art arda iki alet kullanmak, bir aleti diğerini tırmıklamak için kullanmak, ki bu daha sonra yiyecek elde etmek için gereklidir ve benzeri gibi çeşitli aletleri oldukça esnek bir şekilde kullanmada son derece yeteneklidir. Klasik olarak, alet kullanımının, bireyin alet manipülasyonlarının hedef nesne veya olay üzerindeki nedensel etkisini değerlendirmesini gerektirdiği düşünülür, bu nedenle büyük maymunların yeni aletleri kullanmada gösterdikleri esneklik ve çeviklik, bu yeni aletlerin kullanımına rehberlik eden bir veya daha fazla genel bilişsel nedensellik modeline sahip olduklarını düşündürmektedir. Büyük maymunların aletler aracılığıyla nedensel ilişkileri manipüle etme becerileri, bilişsel temsil ve çıkarım süreçleriyle ilginç şekillerde birleştirilebilir. Örneğin, Marin Manric ve arkadaşları, 2010, şempanzelere daha önce hiç görmedikleri bir yiyecek çıkarma problemi sundular. Çözüm, belirli özelliklere sahip bir alet gerektiriyordu, örneğin, sert ve belirli bir uzunlukta olması gerekiyordu. İşin püf noktası, kullanabilecekleri potansiyel aletlerin, problemin görüş alanının dışında, farklı bir odada olmasıydı. Bu görevi çözmek için, bireylerin önce yeni problemin nedensel yapısını anlamaları ve ardından diğer odadaki bir alete yaklaşırken ve onu seçerken bu yapıyı bilişsel olarak temsil etmeleri gerekiyordu. Birçok birey bunu, genellikle ilk denemeden itibaren yaptı. Bu da yeni problemi belirli bir nedensel yapıya sahip bilinen bir bilişsel modele entegre ettiklerini ve daha sonra bitişik odaya girerken bunu koruduklarını gösteriyor. Daha sonra, mevcut aletlerden en azından bazılarının kullanımını ve her durumda olası sonucu, bu bilişsel model aracılığıyla simül ettiler gerçekte bir aleti açıkça seçmeden önce. Mulcahi ve Kolun 2006, araştırmasında, Bonoboların gelecekte ihtiyaç duyacakları durumu muhtemelen hayal ederek bir aleti gelecekte kullanmak üzere sakladıkları görülmüştür. Burada yer alan simülasyonlar veya çıkarımlar mantıksal bir yapıya sahiptir. Bu biçimsel mantığın yapısı değil, nedensel çıkarımlara dayalı bir yapıdır. Buradaki fikir, nedensel çıkarımların temel bir eğer o zaman mantığına sahip olması ve dolayısıyla zorunlu sonuçlara yol açmasıdır. Eğer E olursa, o zaman B olur, çünkü A, buye neden olmuştur. Bermudez, 2003, bu tür çıkarımları protokoşullu olarak adlandırır çünkü zorunluluk biçimsel değil, nedenseldir. Marin Manik ve diğerlerinin, 2010, deneyinde, bir maymun farklı araçları kullanmayı simül ederken, eğer A özelliğine sahip bir araç kullanılırsa, o zaman B mutlaka olur çıkarımını yapar. Böylece, A özelliğine sahip aracı gerçekten kullanarak, B'nin gerçekten de nedensel bir sonuç olarak gerçekleşeceği beklentisiyle bir tür proto modus ponens elde edilir, eğer A olursa, o zaman B olur, A olur, bu nedenle B olur. Bu temelde, öncülden veya nedenden sonuca veya etkiye doğru ilerleyen bir çıkarımdır. Son zamanlarda yapılan bir başka deney setinde, geriye doğru sağ çıkarımlarını, yani etkiden nedene çıkarımları görebiliriz. Cole, 2004, şempanzelere bir parça yiyecek gösterdi ve bu yiyecek daha sonra iki kaptan birine saklandı, hangisinde olduğunu bilmiyorlardı. Ardından, koşula bağlı olarak, deneyici kaplardan birini salladı. Bu deneyde başarı için ilgili arka plan bilgisi şu şekildedir. 1. Yiyecek iki kaptan birindedir. Ön eğitimde öğrenilmiştir, ve, 2, yiyecekli kabı sallamak gürültüye, yiyeceksiz kabı sallamak ise sessizliğe neden olur, deneye getirilen nedensel bilgi. 2- Koşul, maymunların durumu nasıl anladıklarını göstermek için ikonik temsiller kullanılarak şekil 2.2'de gösterilmiştir. Şekil 2.2'deki büyük maymunların bilişsel temsillerini modelleyen ikonik diyagramlar. Yorumlanmamış resimler değil, üzerinde anlaştığımız anlamı taşıyan teorik bir metadildeki sembollerdir. Dolayısıyla, maymunun bardağı bardak olarak, sesi bardaktan geliyormuş gibi gördüğünde ve benzeri yorumladığı deneyimi tasvir etmeyi amaçlamaktadırlar. Önemli olan, bu diyagramların büyük maymun bilişinin olasılıklarına ilişkin kısıtlayıcı bir teori çerçevesinde oluşturulmuş olmasıdır. Thomas 1992, bir yaşındaki insan çocukları için yaptığı tasvirleri takip ederek, diyagramları, ampirik araştırmalara dayanarak maymunların bilişsel yeteneklerinin bir parçası olduğu varsayılabilecek somut uzamsal zamansal nedensel unsurlardan oluşturuyoruz. Daha sonra, protokoşullu ve protonasyona dayalı mantıksal yapının, maymunların belirli deneysel durumlardaki eylemlerini açıklamak için gerekli olduğu varsayılmaktadır. Mantıksal işlemler İngilizce kelimelerle tasvir edilmiştir, çünkü maymunun bunlara ilişkin algıya dayalı temsilleri yoktur, yalnızca işlemsel yeterliliği vardır, onlara. Birinci koşulda, bir deneyci yiyecek dolu bardağı salladı. Bu durumda şempanze bir sesin çıktığını gözlemledi ve nedensel zincirde geriye doğru çıkarım yaparak buna neyin sebep olmuş olabileceğini, özellikle de yiyeceğin bardağın içine çarpmasını tahmin etmek zorunda kaldı. Bu bir tür çıkarımdır, mantıksal olarak geçerli değil, ancak en iyi açıklamaya yönelik çıkarım. Yani, bir, sallanan bardak ses çıkarıyor. İki, eğer yiyecek çalkalanan kabın içinde olsaydı, ses çıkarırdı. Üç, bu nedenle, yiyecek bardağın içindedir. İkinci koşulda, deneyici boş bardağı salladı. Bu durumda şempanze sadece sessizliği gözlemledi ve nedensel zincirde geriye doğru çıkarım yaparak bunun neden böyle olabileceğini, özellikle de bardakta yiyecek olmadığını anlamak zorunda kaldı. Bu bir tür proto modus tolustir, 1- Sallanan bardak sessizdir, 2- Eğer yiyecek sallanan bardağın içinde olsaydı, ses çıkarırdı, 3- Bu nedenle, yiyecek bardakta olmamalıdır, sallanan bardak boş olmalıdır. Şempanzeler bu çıkarımı yaptılar, ancak ek bir çıkarım daha yaptılar. Bu bağlamda gürültü çıkarmanın nedenselliğine dair anlayışlarını, yiyeceğin iki bardaktan birinde olduğuna dair önceden var olan bilgileriyle birleştirerek yiyeceği diğer, sallanmayan bardakta buldular. Eğer yiyecek bu bardakta değilse, o bardakta olmalıdır. Bu çıkarımsal paradigma, ayrık bir kıyaslamanın karakteristik özelliği olan dışlama çıkarımını içerir. Olumsuzlama çok karmaşık bir bilişsel işlemdir ve büyük maymunların mantıksal çıkarımlarına ilişkin bu önerilen açıklamalarda olumsuzlamanın kullanımına kolayca itiraz edilebilir. Ancak Bermudez, 2003, bu açıklamaları çok daha makul kılan, biçimsel olumsuzlamanın olası evrimsel öncülleri hakkında yeni bir teorik öneride bulunuyor. Öneri, bir tür proto-olumsuzlamayı, varlık-yokluk, Gürültü sessizlik, güvenlik tehlike, başarı başarısızlık ve mevcut mevcut değil gibi bir ölçekte dışlayıcı zıtlıklardan, karşıtlıklar oluşan bir şey olarak düşünmektir. Büyük maymunların bu tür kutupsal zıtlıkları gerçekten karşılıklı olarak dışlayıcı olarak anladığını varsayarsak, örneğin, bir şey yoksa mevcut olamaz veya gürültü yapıyorsa sessiz olamaz, bu, olumsuzlama işlemi için çok daha basit bir temel olabilir. Mevcut tüm açıklamalar bu tür bir proto olumsuzlamayı varsaymaktadır. Birlikte ele alındığında, koşullu, eğer o zaman ve olumsuzlama işlemleri insan mantıksal akıl yürütmesinin en temel paradigmalarının tümünü yapılandırır. Dolayısıyla iddia şudur ki, büyük maymunlar problem durumunun temel yönlerinin nedensel yapıya sahip zaten bilinen bilişsel modellere entegre ederek karmaşık ve yeni fiziksel problemleri çözebilir ve daha sonra bu modelleri, daha önce ne olduğunu veya daha sonra ne olabileceğini simül etmek veya çıkarımlar yapmak için kullanabilirler, hem ileriye dönük hem de geriye dönük paradigmalarda bir tür ön koşullu ve bir tür ön olumsuzlama kullanırlar. Dolayısıyla genel sonucumuz şudur ki, bu çalışmalardaki büyük maymunlar nedenselliğin genel ilkelerini içeren bilişsel modeller kullandıkları ve aynı zamanda çeşitli türde ön koşullu paradigmalarda çeşitli türde öz denetimle simülasyonlar yaptıkları veya çıkarımlar yaptıkları için, bu çalışmalarda büyük maymunların yaptığı şey düşünmektir. Büyük maymunlar sosyal dünyayı düşünüyor. Primatların sosyal dünyayı algılama yeteneği, Esas olarak sosyal grup içindeki yiyecek, eş ve diğer değerli kaynaklar için rekabet bağlamında evrimleşmiştir, bu nedenle rekabetçi sosyal etkileşimler onun asıl işlevidir. Grup üyeleriyle rekabet edebilmek için, bireysel primatlar, bir, sosyal gruplarındaki bireyleri tanımak ve onlarla baskınlık ve yakınlık ilişkileri kurmak ve, iki, ebeveyn, baskın veya arkadaş gibi üçüncü şahısların birbirleriyle olan sosyal ilişkilerini tanımak ve bunları dikkate almak için yakın hedefleri, temsilleri ve çıkarımları geliştirmiştir. Bu yetenekler, bireylerin karmaşık bir sosyal alanda başkalarının davranışlarını daha iyi tahmin etmelerini sağlar. Sosyal yapı ve etkileşimde önemli tür farklılıklarına rağmen, sosyal bilişin bu en temel becerilerinde tüm primatlar genel olarak benzer görünmektedir. Büyük maymunlar, gözlemlenen sosyal etkileşimlere dayalı sosyal ilişkileri tanımanın ötesinde, diğer bireylerin peşinde oldukları hedef durumları ve çevrede dikkat ettikleri algılanan durumları da anlarlar, böylece bireyin hedefleri ve algıları, ve çevredeki hedef başarısı için ilgili engeller ve fırsatlara ilişkin değerlendirmesi, birlikte davranışını belirler. Bu, insan olmayan büyük maymunların yalnızca kendileri kasıtlı özneler olmakla kalmayıp, diğerlerini de kasıtlı özneler, yani, bireysel kasıtlılığa sahip varlıklar, olarak anladıkları anlamına gelir. Aşağıdaki deneyi ele alalım. Hare ve arkadaşları, 2000, baskın ve ast bir şempanzeyi, bir yiyeceğin açıkta, diğer yiyeceğin ise astın tarafındaki bir bariyerin içinde, sadece onun görebileceği şekilde yerleştirildiği yeni bir durumda yiyecek için rekabet ettirdiler. Bu durumda ast, baskın şempanze'nin açıkta duran yiyeceği görebildiğini biliyordu ve bu yüzden mümkün olan en kısa sürede ona yönelecekti, diğer yiyeceği ise göremiyordu, yani sadece bariyeri görüyordu, ve bu yüzden ona yönelmeyecekti, yani kendi tarafında kalacaktı. Kapısı açıldığında, baskın şempanzeninkinden biraz önce, ast bariyerin kendi tarafındaki yiyeceğin peşinden gitmeyi seçti, baskın şempanzenin neyi görüp neyi göremediğini biliyordu. Önemli bir varyasyonda, ast şempanzeler, baskın şempanzelin şu anda göremediği ancak birkaç dakika önce gizli bir yerde gördüğünü bildiği yiyeceğe gitmekten kaçındılar, gizli yiyeceğin nerede olduğunu bildiğini biliyorlardı. Bir başka varyasyonda ise, karşılıklı yiyecek arama oyununda, şempanzeler rakiplerinin ilk seçim yapması durumunda, düz bir tahta yerine, altında hiçbir şey olamayacak şekilde, masanın üzerinde eğik duran bir tahtayı, Sanki altında bir şey varmış gibi, seçeceğini biliyorlardı, bu durumda ne tür bir çıkarım yapacağını da biliyorlardı. Şempanzeler böylece başkalarının bir şeyleri gördüğünü, bildiğini ve şeyler hakkında çıkarımlar yaptığını biliyorlar. Ancak büyük maymunlar, başkalarının ne deneyimlediğini ve ne deneyimlemediğini ve bunun davranışlarını nasıl etkilediğini anlama yeteneklerini kullanmanın ötesinde, bazen başkalarının deneyimlerini manipüle etmeye bile çalışırlar. Hare ve arkadaşları, 2006, ve Melis ve arkadaşları, 2006 a tarafından yapılan bir dizi deneyde, şempanzeler, kabin benzeri bir düzenekte oturan, bir insanla iki parça yiyecek için rekabet ettirildi. Bazı koşullarda, maymun her iki yiyecek parçasına da yaklaştığında insan onu eşit derecede iyi görebiliyordu, bu durumlarda maymunların iki parça arasında bir tercihi yoktu. Ancak kilit koşulda, maymunların görülmeden bir parça yiyeceğe yaklaşabilmeleri için bir bariyer yerleştirildi ki tam olarak bunu yaptılar. Hatta kendileri her iki durumda da insanı göremedikleri zaman bile bunu yaptılar. Her iki durumda da bir engelin arkasından yiyeceğe ulaşmayı seçmek zorunda kaldılar. Ancak birinde şeffaf bir tünelden, diğerinde ise opak bir tünelden geçerek. Belki de en etkileyici olanı, aynı bireylerin, dikkati dağılmış insan rakibin bunu yaptıklarını bilmemesi için sessizce yaklaşabilecekleri yiyecekleri, yolda gürültü çıkarmalarını gerektiren yiyeceklere tercih etmeleridir. Tamamen farklı bir algısal modaliteye yapılan bu genelleme, ilgili bilişsel modellerin ve çıkarımların gücünü ve esnekliğini ortaya koymaktadır. Fiziksel biliş alanına önemli ölçüde benzer şekilde, bu çalışmalardaki şempanzeler yalnızca niyetin genel bir anlayışına dayalı verimli çıkarımlar yapmakla kalmadılar, aynı zamanda çıkarımlarını başkalarının ne yapacağını hem tahmin etmek hem de manipüle etmek için paradigmalara bağladılar. Tüm bu yiyecek rekabeti deneylerinde gerekli olan arka plan bilgisi, bir rakibin bir yiyecek parçasına ancak ve ancak, 1, ona sahip olma amacı varsa ve 2, yerini algılıyorsa, örneğin, A konumunda, gideceğidir. Hrvd, 2000, deneyindeki protokoşullu çıkarımlar bundan doğrudan kaynaklanmaktadır, baskın olan muzu istiyorsa ve onu A konumunda görüyorsa, A konumuna gidecektir. Fiziksel biliş alanına benzer şekilde, bu yiyecek rekabeti deneylerinde şempanzeler protonasyon kullanırlar. Dolayısıyla, protonasyonu kutupsal zıtlıklar açısından kavramsallaştırarak, H.R.V.D. deneylerinde şempanzeler, rakip yalnızca engeli görürse yerinde kalacağını bilirler. VD, 2006, gizlenme deneylerinde, şempanzeler ayrıca, eğer insan sadece bariyeri görürse veya sadece sessizliği duyarsa, huzur içinde oturmaya devam edeceklerini, yani, yaklaşımımı görmez veya duymazsa, yiyeceğe uzanmayacaklarını, anlarlar ve bu nedenle diğerinin sadece bariyeri görmesi veya sadece sessizliği duyması için yaklaşırlar. Dolayısıyla, tıpkı fiziksel biliş alanında olduğu gibi, sosyal biliş alanında da büyük maymunların özellikle iyi olduğu şey manipülasyondur. Sosyal manipülasyona yönelik bu özel yetenek, jestsel iletişimlerinde de açıkça ortaya çıkar. Sesli iletişimleri çoğunlukla doğuştan gelir ve maymunlarınkine benzer, bu nedenle düşünme sorusu için büyük bir önemi yoktur. Dört büyük maymun türünün tamamı, maymun olmayan primatların çoğunun yapmadığı şekillerde jestsel olarak iletişim kurar. Başkalarıyla olan sosyal etkileşimlerinden belirli niyet hareketlerini, örneğin, oyun başlatmak için kolu kaldırmak gibi, ritüelleştirirler ve daha sonra bunları başkalarının davranışlarını manipüle etmek için esnek bir şekilde kullanırlar. Belki de daha da önemlisi, başkalarının dikkatini çekmek için yere vurmak gibi bir dizi dikkat çekici jesti de başkalarının dikkatini manipüle etmek için kullanırlar. Hatta insanlarla birlikte, türdeşleriyle doğal iletişim repertuarlarında bulunmayan, adeta ritüelleştirilmiş bir uzanma veya işaret etme hareketini bile benimserler, bu da büyük maymunların başkalarının davranışlarını ve dikkatini manipüle etme becerilerinin esnekliğini özellikle açıkça gösterir. Büyük maymunların jestsel iletişimi, böylece nedenleri manipüle etme konusundaki özel becerilerini bir kez daha ortaya koymaktadır. Son bir deney, sosyal alanda geriye dönük çıkarımlara benzer bir şeyi göstermektedir. Batılman ve arkadaşları, 2007, Gergeri ve arkadaşları, 2002, tarafından geliştirilen rasyonel taklit paradigmasında 6 insan tarafından büyütülmüş şempanzeyi test etti. Bireyler, ilginç bir sonuç elde etmek için bir cihaz üzerinde alışılmadık bir eylem gerçekleştiren bir insanı gördüler. Buradaki fikir, bir durumda durumun fiziksel kısıtlamalarının insanı alışılmadık bir eylem kullanmaya zorlamasıydı, örneğin elleri bir battaniye tutmakla meşgul olduğu için başıyla bir ışığı açması veya elleri bir kitap yığınıyla meşgul olduğu için ayağıyla bir müzik kutusunu çalıştırması gerekiyordu cihazla sıra kendilerine geldiğinde ve herhangi bir kısıtlama olmadığında şempanzeler alışılmadık eylemi göz ardı ettiler ve ellerini normalde yaptıkları gibi kullandılar Bununla birlikte, insan alışılmadık eylemi hiçbir fiziksel kısıtlama olmadan kullandığında sadece belirgin bir sebep olmadan başıyla ışığı açtığında çoğu zaman bu alışılmadık davranışı kendileri de kopyaladılar. Bu farklılaşmış tepki modelinin en doğal yorumu, maymunların kolun, 2004, çalkalanan kaplar çalışmasındaki gibi, etkiden nedene doğru bir tür proto modus tolans, önceki nesil, kullandıkları yönündedir, bir, ellerini kullanmıyor, 2. eğer özgür bir seçeneği olsaydı, ellerini kullanırdı, 3. bu nedenle özgür bir seçeneği olmamalı, bir durumda açık nedenlerden dolayı, diğerinde değil. Bu çalışmalar, büyük maymunların karmaşık fiziksel sorunları çözdükleri gibi, karmaşık sosyal sorunları da çözebildiklerini göstermektedir. Bunu, sorun durumunun temel yönlerini bilişsel bir modele, bu durumda niyetin genel bir anlayışını içerir, entegre ederek ve ardından bu modeli kullanarak, ne olup bittiği veya ne olabileceği hakkında simülasyonlar yaparak veya çıkarımlar yaparak gerçekleştirirler. Büyük maymunlar, sosyal çıkarımların protolojik paradigmaları bağlamında, hem ileriye dönük hem de geriye dönük modlarda, bir tür proto koşullu ve bir tür protonasyon kullanırlar. Dolayısıyla vardığımız sonuç, bu çalışmalardaki büyük maymunların hem sosyal alanda hem de fiziksel alanda yaptıkları şeyin düşünme olduğudur. Bilişsel öz izleme, bu çalışmalarda büyük maymunların sadece otomatik olarak davranışsal alternatifleri gözden geçirip hedef eşleşmesine tepki vermedikleri açıkça görülüyor, daha etkili kararlar almak için ne yaptıklarını izliyorlar ve bu nedenle bir anlamda biliyorlar. Eylem düzeyinde, tereddüt eden sincabı hatırlayın, Büyük maymunlar üzerinde yapılan son çalışmalar, 1, daha büyük bir ödül almak için daha küçük bir ödülü almayı geciktirebildiklerini, 2- Değişen bir durumun gerektirdiği yeni bir tepki lehine daha önce başarılı olan bir tepkiyi engelleyebildiklerini, 3- Sonunda istenen bir ödül için kendilerini hoş olmayan bir şey yapmaya zorlayabildiklerini, 4- Başarısızlıklar karşısında ısrar edebildiklerini ve, 5- Dikkat dağıtıcı unsurlara rağmen konsantre olabildiklerini göstermiştir. Özellikle, kapsamlı bir karşılaştırmalı çalışmada, şempanzelerin bu şeyleri yapabilme yeteneği, kabaca 3 yaşındaki insan çocuklarınınki ile karşılaştırılabilir düzeydeydi, Herman VD de, gönderildi. Bunların hepsi, çeşitli şekillerde dürtü kontrolü, dikkat kontrolü, duygu düzenleme ve yürütücü işlev olarak adlandırılan becerilerdir, ancak biz, daha çok eyleme dayalı öz düzenleme için davranışsal öz izleme ve sürecin daha bilişsel versiyonları için bilişsel öz izleme ve bazı durumlarda öz yansıtma, terimlerini kullanmayı tercih ediyoruz. Maymunların sadece davranışsal öz denetimin ötesine geçip bilişsel öz denetimde yaptıkları yönündeki kanıtlar, insan dışı primatlarla kullanılan çeşitli deneysel paradigmalardan, bazen meta biliş çalışmaları olarak da adlandırılır, gelmektedir. En bilinen paradigmada, çoğunlukla vizis maymunlarıyla kullanılan paradigmada, bireylerin oldukça arzu edilen bir ödül almak için bir ayrım yapmaları, veya bir şeyi hatırlamaları, gerekir. Ancak ayrım yapmayı veya doğru hatırlamayı başaramazlarsa, hiçbir şey alamazlar ve bir sonraki denemeden önce mola vermek zorundadırlar. İşin püf noktası, her denemede bireylerin sorundan vazgeçme ve %100 kesinlikle daha düşük bir ödül için deneme yapma olasılığına sahip olmalarıdır, bu da bir sonraki denemeden önce mola vermemeleri anlamına gelir. Bu nedenle birçok birey, yalnızca başarısız olma olasılıklarının özellikle yüksek olduğu ayrım veya hafıza görevlerinden vazgeçme stratejisi geliştirir. Bilmediklerini veya hatırlamadıklarını biliyor gibi görünürler. Şempanzeleri içeren başka bir paradigmada, bireyler yiyeceğin birkaç tüpten birine saklanma sürecini ya görürler ya da görmezler. Saklama sürecini gördüklerinde, doğrudan bir tüp seçerler. Saklama sürecini görmediklerinde ise, seçim yapmadan önce yiyeceğin nerede olduğunu bulmak için tüplerin içine bakmak için biraz çaba harcarlar. Yine, maymunlar bilmediklerini veya en azından emin olmadıklarını biliyor gibi görünüyor ve bu konuda bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Yorumlama açısından ilginç olan, maymunlarda bu süreci etkileyen değişkenlerin insanlarda da etkileyenlerle aynı olmasıdır, ödül çok değerliyse veya bilgiyi edinmelerinin üzerinden daha uzun zaman geçmişse, ek bilgi arama olasılıkları daha yüksektir. Dolayısıyla, durumları değerlendirirken ve ne yapacaklarına karar verirken, maymunlar kendilerini izler ve etkili bir karar vermek için yeterli bilgiye sahip olmadıklarını fark ederlerse, bu onları seçimlerinin ön koşulu olarak bilgi toplamaya yönlendirir. Bu deneylerin yorumlanması tamamen kolay değil, ancak maymunlar açıkça tüm zekice karar verme süreçlerinde olduğu gibi bir tür öz izleme ve değerlendirme yapıyorlar. Burada yeni olan şey, sadece hayali eylemleri ve hayali sonuçlarını veya hayali nedenleri ve hayali sonuçlarını değil, aynı zamanda kendi bilgilerini veya hafızalarını da izliyor gibi görünmeleri ve daha sonra bunu davranışsal başarı olasılıkları hakkında çıkarımlar yapmak için kullanmalarıdır. Büyük maymunlar ve diğer primatlar böylece, en azından araçsal bağlamlarda, kendi psikolojik durumlarına bir tür erişime sahiptirler. Ve bu, tam anlamıyla insan versiyonu öz yansıma olmasa bile, daha sonra bunun sosyal, perspektifsel bir boyuttan yoksun olduğu için insan versiyonu olmadığını savunacağız. Bu yetenek, büyük maymunların, yalnızca düşünme olarak adlandırılabilecek şeyi oluşturan üç temel bileşen olan soyut bilişsel temsiller, modeller, protolojik çıkarımsal paradigmalar ve psikolojik öz izleme ve değerlendirme konusunda yetenekli oldukları sonucunu daha da güçlendiriyor. Rekabet için bilişsel yetenekler. Birçok kuramcı, insanlar ve diğer hayvanlar arasındaki farka dair bir tür kartezyen tabloyu savunmaya devam ediyor, İnsanlar rasyonel düşünme yeteneğine sahipken, büyük maymunlar da dahil olmak üzere diğer hayvanlar, hiçbir rasyonelliğe sahip olmayan, yalnızca uyaran tepki makineleridir. Bu görüş, yalnızca davranışçı psikologlar tarafından değil, Aynı zamanda birçok düşünceli filozof ve bilişsel bilimci tarafından da benimsenmektedir. Ancak, bizim görüşümüze göre, bu gerçeklere dayanmayan ve bilişin evrimine dair hatalı bir teoriye dayanan bir görüştür. Bilişsel evrim, basit çağrışımlardan karmaşık bilişe doğru değil, aksine değişen karmaşıklıkta esnek olmayan uyarlanabilir uzmanlaşmalardan, bilişsel temsiller, çıkarımlar ve öz denetimle desteklenen esnek, bireysel olarak kendi kendini düzenleyen kasıtlı eylemlere doğru ilerler. Burada incelenen ampirik araştırmalar, çok daha fazlası var, bizim görüşümüze göre, büyük maymunların bu esnek, zeki, kendi kendini düzenleyen şekilde hareket ettiğini ve bunu dil, kültür veya insan benzeri herhangi bir sosyallik biçimi olmadan yaptığını açıkça göstermektedir. Elbette, burada alıntılanan çalışmaların yorumlarının tek olası yorumlar olduğu anlamına gelmez. Bu nedenle, bazı teorisyenler büyük maymunların nedensel ve kasıtlı ilişkileri anladığı sonucuna karşı çıkarak, bunun yerine bir tür bilişsel olmayan davranışsal kurallar ile hareket ettiklerini öne sürerler. Diğerleri ise, büyük maymunların tıpkı fareler ve güvercinler gibi nedensel, kasıtlı ve mantıksal çıkarımlar yerine yalnızca çağrışımlarla hareket ettiğini öne sürerler. Maymunlarda ve diğer hayvanlarda bilişsel öz denetim konusunda şüphecilik yaygındır. Ancak doğası ve kökeni hiçbir zaman belirtilmemiş olan, davranışsal kurallar, Büyük maymunların yeni fiziksel ve sosyal sorunları çözme esnekliğini açıklayamaz ve çağrışım öğrenmesi etkili olmak için onlarca deneme gerektirir ve bu, büyük maymunların deneylerde yeni fiziksel ve sosyal sorunları çözme hızı ve esnekliği ile uyuşmaz. Bilişsel öz izleme durumunda ampirik veriler daha az net olsa da, Kolin, 2010, aynı faktörlerin insanlarda ve büyük maymunlarda süreci etkilediği bulgusu en azından somut durumlarda Maymunların karar verme sürecini gerçekten kendi kendilerine izlediklerine dair güçlü bir kanıt teşkil etmektedir. Her halükarda, insan düşüncesinin doğal tarihi, büyük maymunların düşüncesine dair belki de biraz cömert bir anlatımla başlıyor. Özetlemek gerekirse, düşünce üç temel bileşenden oluşur ve büyük maymunlar bunların her biriyle bilişsel olarak gelişmiş şekillerde çalışırlar. Şematik Bilişsel Temsiller Birincisi, bireyin belirli deneyimleri özümsediği bir tür soyut bilişsel temsillerle çalışma yeteneğidir. Mevcut en iyi kanıtlara göre, büyük maymunların soyut bilişsel temsilleri kategoriler, şemalar ve modeller 3 ana özelliğe sahiptir. Büyük maymunların bilişsel temsilleri, algısal ve motor deneyim süreçlerine dayalı olarak ikonik veya imgesel biçimdedir, insan bebeklerinin bilişsel temsillerinin de ikonik biçimde olduğu önerisi için. Başka ne olabileceklerini hayal etmek zordur. Şematik, büyük maymunların imgesel temsilleri genelleştirilmiş veya soyuttur, organizmanın örnek durumlar veya varlıklar hakkındaki algısal deneyiminin şematizasyonlarıdır, yani, tip belirteç yapısına sahiptirler. Önemli olan, ikonik veya imgesel şematizasyonların yorumlanmamış resimler değil, Zaten anlaşılmış, mevcut bilişsel modellere uygun hale getirilmiş örneklerin birleşimi olmasıdır. Bu nedenle, Wittgenstein en temel anlama süreçlerimizin altında yatanı ararken, gerçeği hayal etmeyi öne sürer, mevcut durumun en iyi şekilde örnek olarak özümsendiği daha genel ve zaten anlamlı bilişsel modeli kendimize temsil etmeyi. Bu tür bilişsel modeller zaten anlamlıdır çünkü nedensellik ve, veya niyetliliğin şematize edilmiş ve genelleştirilmiş bir anlayışı, birçok maymunun durumlarla ilgili bilişsel modellerinin ayrılmaz bir parçasıdır. Durumsal içerik, büyük maymunların bilişsel temsillerinin en temel içeriği durumlardır, özellikle de bireyin hedefleri ve değerleriyle ilgili durumlar, örneğin, yiyeceğin mevcut olması veya bir yırtıcının olmaması. Açıkçası, bütünsel durumlar olarak yapılandırılmış temsili içerik, bazı önemli yönlerden insan önermeli içeriğini önceden haber verir, henüz orada olmasa da. Maymunlar ayrıca, belirli amaçlar için, nesneler ve olaylar gibi durumların bileşenleriyle ilgili deneyimlerini şematize edebilirler, örneğin, incir kategorisi. Nedensel ve niyetsel çıkarımlar. İkinci önemli bileşen, bilişsel temsillerden çıkarımlar yapabilme yeteneğidir. Büyük maymunlar, bilişsel kategorilerini, şemalarını ve modellerini verimli bir şekilde kullanarak gerçek olmayan durumları hayal eder veya bunlardan çıkarımlar yaparlar. Bu çıkarımların iki ana özelliği vardır. Nedensel ve kasıtlı olarak mantıklı. Büyük maymunların çıkarımları, nedensellik ve kasıtlılık hakkındaki genel anlayışlarına dayanır, bunlar nedensel ve kasıtlı çıkarımlardır. Ancak daha da önemlisi, bir tür ön koşullu çıkarım, hem fiziksel hem de sosyal dünyada neden ve sonuç arasındaki çıkarımlar ve bir tür ön tonlama, varlık yokluk gibi birbirini dışlayan kutupsal zıtlıklar veya karşıtlıklar temelinde, becerisine dayalı olarak mantıksal bir yapıya sahiptirler, paradigmalar oluştururlar. Maymunlar böylece modus tolusten ayrık kıyaslamaya kadar her şeyin ön versiyonlarına sahiptirler. Üretken. Büyük maymunların bilişsel temsilleri ve çıkarımları, öznenin gerçek olmayan durumları çıkarım yoluyla veya hayal ederek gerçekleştirdiği çevrimdışı dışı simülasyonları destekleyebildiği için üretken veya üreticidir. Bununla birlikte, bazı kuramcılar büyük maymun düşüncesinin Evans'ın, 1982, genellik kısıtlamasını karşılayıp karşılamadığından hala şüphe duyabilirler. Bu dil bilimsel ilhamlı açıklamada, bir düşüncenin, veya cümlenin, her potansiyel öznesi birden fazla yüklemle birleştirilebilir ve her potansiyel yüklemin birden fazla öznesi olabilir. Bunu dilsel olmayan bir şekilde yapmak için, bir bireyin yalnızca temsil edilen durumları birbirleriyle ilişkilendirmekle kalmayıp, aynı zamanda bileşenlerini çıkarıp bunları üretken kombinasyonlarda kullanarak yeni durumlar hayal edebilmesi gerekir. Örneğin, büyük maymunlar, birden fazla şey yapan belirli bir varlık söz konusu olduğunda, bu leoparın ağaçlara tırmanmak, şempanze yemek, su içmek gibi birçok şey yaptığını bilirler. Bunun dolaylı kanıtı, büyük maymunların aynı nesnenin farklı yerlere gittiğini ve farklı şeyler yaptığını anlamaları gereken nesne kalıcılığı görevlerini geçmeleri ve ayrıca geçmiş deneyimlerine dayanarak belirli bireylerin durumlarda ne yapacaklarını tahmin edebilmeleridir. Daha fazla kanıt ise, deneylerde büyük maymunların nesneleri bireyselleştirmeleridir, yani belirli bir nesnenin bir perdenin arkasına geçtiğini görürlerse, o nesneyi orada bulmayı beklerler ve eğer nesnenin ayrılıp yerine başka bir nesne geçtiğini görürlerse, artık orada bulmayı beklemezler ve iki özdeş nesne perdenin arkasına geçerse, iki nesne bulmayı beklerler. Onlar özellik yerleştirme yapmıyorlar, aksine, Aynı nesnenin veya nesnelerin zaman içinde farklı eylemlerde bulunmasını takip ediyorlar. Farklı bireylerin aynı şeyi yapması söz konusu olduğunda, büyük maymunlar leoparların ağaçlara tırmanması, yılanların ağaçlara tırmanması, maymunların ağaçlara tırmanması gibi bireysel şeyleri bilirler her biri kendi tarzında. Burada kanıtlar biraz daha zordur çünkü tırmanma gibi olay şemalarını araştırmak için neredeyse hiç sözsüz yöntem yoktur. Ancak bir hipotez, bir olay şemasını oluşturmanın sözsüz bir yolunun taklit olduğu yönündedir. Yani, başkasını taklit eden bir birey, en azından bir göstericinin X yaptığını bilir ve daha sonra kendisi de X'i aynı şeyi yapabilir ve belki de diğer aktörlerde. Taklit, sosyal öğrenme için öncelikli stratejileri olmasa da, büyük maymunlar, en azından insanlar tarafından yetiştirilenler, Yine de bazı bağlamlarda başkalarının eylemlerini bir miktar kolaylıkla yeniden üretebilirler. Bazı maymunlar ayrıca başka bir bireyin onları taklit ettiğini de bilirler, bu da en azından temel bir benlik öteki eşdeğerliği anlayışını gösterir. Ancak taklit sadece benlik ve başkalarını içerir. Maymunlar tüm faillerin hedeflerini anladıkları için, alternatif bir hipotez, maymunların tırmanma eylemlerini hareketlere değil, Failin ağaca çıkma hedefi olduğu anlayışına dayanarak şematize etmeleri olabilir ve bu hedef eylemlerin kendisi değil, benlik olsun veya olmasın tüm bireylerde bir olay şemasının temelini oluşturur. Büyük maymunların bilişsel yetenekleri, üretkenlikleri sınırlı olsa da, genellik kısıtlamasını en azından bir ölçüde karşılıyor. İddia, büyük maymunların üretken düşünmesinin, örneğin daha önce hiç ağaca tırmandığını görmemiş olsam bile bu yeni hayvanı kovalarsam ağaca tırmanabileceğini hayal etmemi sağladığı yönündedir. Öte yandan, bir maymunun, insanların dış iletişim araçları yardımıyla yapabildiği gibi, bir leoparın uçması gibi gerçeğe aykırı, yani nedensel anlayışına aykırı, bir şeyi hayal edememesi de mümkündür. Maymunların benlik öteki eşdeğerliği duygusu, taklidin ardışık olarak gerçekleşmesi gerçeğiyle de sınırlı olabilir, Oysa benlik öteki eşdeğerliğini kurmak için çok daha iyi olan durumlar, eşdeğerliğin tek bir sosyal etkileşimde eş zamanlı olarak ortaya çıktığı durumlardır, örneğin, insanların işbirlikçi faaliyetlerinde rol değişimi, davranışsal öz izleme, büyük maymunların düşünme biçiminin üçüncü temel bileşeni, karar verme sürecini kendi kendine izleme yeteneğidir. Birçok hayvan türü, dünyadaki davranışsal kararlarının sonuçlarını kendi kendine izler ve hatta tahmin eder. Ancak büyük maymunlar, bu basit davranışsal kendi kendine izlemeden daha fazlasını yaparlar. Bilişsel öz izleme, büyük maymunlar ve diğer bazı primat türleri, bilinçli bir davranış kararı vermek için yeterli bilgiye sahip olmadıklarını da bilirler. Belirtildiği gibi, sonuçları izlemek, kendi kendini düzenleyen bir sistemin temel ön koşuludur ve simül edilmiş sonuçları izlemek, seçim yapmadan önce düşünebilen bilişsel bir sistemin özelliğidir. Ancak karar verme sürecinin unsurlarını kişinin hafızasını, ayırt etme yeteneğini veya mevcut çevresel bilgileri izlemek daha da zenginleştiricidir. Bu tür öz izleme, karar verme sürecinin kendisinin bir tür yönetici gözetimini ima eder. Bu nedenle, insanlarla diğer büyük maymunların ortak bir atasını hayal edebiliriz. Günlük yaşamı, mevcut insan dışı maymunlarınkine benziyordu, uyanık olduğu saatlerin çoğu, çeşitli sosyal etkileşimlerle, çoğunlukla rekabetçi, serpiştirilmiş, küçük gruplar halinde bireysel olarak meyve ve diğer bitkileri arayarak geçiyordu. Hipotezimiz, bu yaratığın ve muhtemelen insan soyunun sonraki 4 milyon yılı boyunca Australopithecus'larında bireysel olarak kasıtlı ve araçsal olarak rasyonel olduğu yönündedir. Fiziksel ve sosyal deneyimini kategorik ve şematik olarak bilişsel olarak temsil ediyordu ve deneyimi hakkında her türlü üretken ve varsayımsal çıkarım ve çıkarım zinciri yapıyordu bunların hepsi bir miktar bilişsel öz denetimle birlikte gerçekleşiyordu. Dolayısıyla, en önemli nokta, benzersiz insan sosyalliğinin, hele ki kültürün, dilin ve kurumların ortaya çıkmasından çok önce, insan düşüncesinin temellerinin, insanların diğer maymunlarla olan son ortak atasında sağlam bir şekilde yerleşmiş olmasıdır. Bireysel niyet, sosyal etkileşimleri esasen rekabetçi olan, yani kendi başlarına hareket eden veya en fazla iyi bir mücadele olduğunda taraf seçmek için diğerleriyle bir araya gelen canlılar için gereklidir. Neredeyse tüm teorik açıklamalarda, büyük maymunların sosyal biliş becerileri esas olarak sosyal gruptaki diğerleriyle rekabet etmek için evrimleşmiştir, Makiavellian zekasına dayalı olarak, potansiyel rakiplerin ne yapabileceğini tahmin etmede grup arkadaşlarından daha iyi veya daha hızlı olmak. Ve gerçekten de, yakın zamanda yapılan bir dizi çalışma, büyük maymunların en gelişmiş sosyal biliş becerilerini, işbirliği veya iletişim içeren bağlamların aksine, rekabet veya başkalarını sömürme içeren bağlamlarda kullandığını bulmuştur. Büyük maymunlar tamamen rekabet için bilişle ilgilidir. İnsanlar ise bunun aksine, tamamen veya çoğunlukla, işbirliğiyle ilgilidir. İnsan sosyal yaşamı, diğer primatlarınkinden çok daha işbirlikçi bir şekilde organize edilmiştir ve bu nedenle, mevcut hipoteze göre, büyük maymunların bireysel niyet ve düşünme biçimlerini insanlardaki ortak niyet ve düşünmeye dönüştüren seçilim baskıları olarak hareket eden şey, bu daha karmaşık işbirlikçi sosyallik biçimleri olmuştur. Dolayısıyla, görevimiz, bizi insanların büyük maymun atalarından modern insanlara kadar götürebilecek makul bir evrimsel anlatı sunmaktır. Ortak niyet hipotezi, bu öykünün iki aşamalı bir evrimsel dizi içerdiğini öne sürer, ortak niyet ve ardından kolektif niyet. Bu geçişlerin her ikisinde de genel süreç, çok genel bir düzeyde aynıydı, ekolojideki bir değişiklik, bazı yeni işbirliği biçimlerine yol açtı, Bunların koordinasyonu için bazı yeni işbirlikçi iletişim biçimleri gerekti ve daha sonra bunlar birlikte, ontogenes sırasında bireylerin başkalarıyla olan sosyal etkileşimleri yoluyla düşünmelerinde kullanmak üzere bazı yeni bilişsel temsil, çıkarım ve öz denetim biçimleri oluşturma olasılığını yarattı. 3. Ortak niyet. Kavramsal içerikler özünde ifade açısından perspektifseldir. Robert Brandom, bunu açıkça ortaya koymak. Maynard Smith ve Suzadmeri 1995 Dünya gezegenindeki yaşam üzerine yaptıkları kapsamlı araştırmalarında canlıların karmaşıklığının evriminde 8 büyük geçiş belirlemişlerdir. Örneğin, kromozomların ortaya çıkışı, çok hücreli organizmaların ortaya çıkışı ve eşeyli üremenin ortaya çıkışı şaşırtıcı bir şekilde her durumda geçiş aynı iki temel süreçle karakterize edilmiştir. Birincisi, her durumda karşılıklı bağımlılıkla birlikte yeni bir işbirliği biçimi ortaya çıkmıştır, geçişten önce bağımsız olarak çoğalabilen varlıklar, geçişten sonra ancak daha büyük bir bütünün parçası olarak çoğalabilirler. İkincisi, her durumda bu yeni işbirliği biçimi, eş zamanlı yeni bir iletişim biçimiyle mümkün olmuştur, bilgi iletim yöntemindeki değişiklik. Bu anlatıda, en son büyük geçiş, dilsel iletişimle yapılandırılmış insan işbirlikçi toplumlarının, kültürlerinin ortaya çıkmasıdır. Nihai amacımız, bu ortaya çıkışı, özellikle de ortaya çıkardığı yeni düşünme biçimlerine odaklanarak açıklamaktır. Ancak rekabetçi büyük maymun toplumlarından işbirlikçi insan kültürlerine tek bir büyük sıçrayışla doğrudan geçemeyiz. Sorun şu ki, binlerce insan kültürü var ve bunların her biri belirli bir kültürel ve iletişimsel uygulama kümesini gelenekselleştirmiş, normatifleştirmiş ve kurumsallaştırmıştır. Ancak her şey gelenekselleştirilebilir, normatifleştirilebilir veya kurumsallaştırılabilir, bu süreçler içeriye tamamen kördür. Dolayısıyla, işbirlikçi olarak örgütlenmiş insan kültürlerine ulaşmak için, Tüm insan popülasyonlarında zaten bu grup düzeyindeki kültürel yaratım süreçleri için ham madde olarak diğer büyük maymunlarda bulunmayan türden birçok ve çeşitli işbirlikçi sosyal etkileşim türü mevcut olmalıdır. Büyük maymunların, insanların diğer primatlarla son ortak atasını temsil ettiğini tekrar varsayarsak, doğal tarihimizde ara bir adıma ihtiyacımız olduğu anlaşılıyor. Henüz kültürler içinde yaşamayan ve geleneksel dilleri kullanmayan, ancak son ortak atadan çok daha işbirlikçi bir yapıya sahip olan bazı erken dönem insanlarına ihtiyacımız var. Bu bölümde ilk adım olarak belki de işbirlikçi yiyecek arama bağlamında yeni sosyal koordinasyon biçimleri yaratan bazı erken dönem insanlarını ele alacağız. Erken dönem insanların yeni işbirlikçi faaliyet biçimi primatlar arasında benzersizdi çünkü ortak hedefler ve ortak dikkatle bir tür ikinci şahıs ortak niyetine Belirli bir diğer kişiyle biz niyetine dönüşmüştü, bu niyet içinde her katılımcının bireysel bir rolü ve bireysel bir bakış açısı vardı. Erken dönem insanların yeni işbirlikçi iletişim biçimi işaret etme ve pandomim yapma gibi doğal jestler rollerini ve dış durumlara ilişkin bakış açılarını çeşitli ortak hedeflere yönelik olarak işbirlikçi bir ortakla koordine etmelerini sağladı. Sonuç olarak, bu erken dönem insanları, büyük maymunların bireysel niyetini, yeni bilişsel temsil biçimlerini, perspektifsel, sembolik, çıkarımı, sosyal olarak yinelemeli ve öz denetimi, işbirlikçi bir ortağın bakış açısından kişinin eylemlerini düzenleme, içeren insan ortak niyetine işbirlikçileştirdiler, bu da somut sosyal koordinasyon sorunlarını çözmede kullanıldığında, radikal olarak yeni bir düşünme biçimi oluşturdu. Öyleyse öncelikle, ilk insanlarla birlikte ortaya çıkan yeni işbirliği biçimine, ardından ilk insanların işbirlikçi faaliyetlerini koordine etmek için kullandıkları yeni işbirlikçi iletişim biçimine ve son olarak da tüm bu işbirliği ve iletişimin temelini oluşturan yeni düşünme biçimine bakalım. Yeni bir işbirliği biçimi İşbirliği tek başına karmaşık bilişsel beceriler yaratmaz, Bilişsel olarak basit ösosyal böceklerin karmaşık işbirliğine ve bilişsel olarak çok karmaşık olmayan yeni dünya maymunları, marmoset ve tamarinlerin işbirliğine dayalı çocuk bakımı ve yiyecek paylaşımına bakın. İnsanların durumu bilişsel açıdan benzersizdir. Çünkü insanların ve diğer büyük maymunların ortak atası rekabet amacıyla son derece gelişmiş sosyal biliş ve sosyal manipülasyon becerileri ve ayrıca alet kullanımı bağlamında nedenselliği manipüle etmek amacıyla son derece gelişmiş fiziksel biliş becerileri, geliştirmişti bu durum ikinci bölümde belgelenmiştir. Daha sonra, rekabet için inşa edilmiş bu karmaşık bireysel niyet süreçlerinin unsurlarından, başkalarının belirli hedeflerinin ve algılarının belirli eylemleri nasıl ürettiğini anlama, insanlar, ek olarak, sosyal koordinasyon için inşa edilmiş, Ortak hedefleri ve ortak dikkati içeren daha da karmaşık ortak niyet süreçleri geliştirdiler. Ve sosyal koordinasyon, biliş ve düşünme için benzersiz zorluklar yaratır. Oyun teorisinin sosyal ikilemleri, örneğin, mahkum ikilemi, etkileşimde bulunanların hedefleri ve tercihleri çoğunlukla çatıştığında ortaya çıkarken, koordinasyon ikilemleri bireylerin hedefleri ve tercihleri çoğunlukla örtüştüğünde ortaya çıkar. Bu durumlarda zorluk, bir çatışmayı çözmek değil, belki de düşünerek, ortak bir hedefe ulaşmak için bir sosyal ortakla koordinasyon sağlamanın bir yolunu bulmaktır. Kooperatif dönüşü, şempanzeler ve diğer büyük maymunlar, bireylerin her gün değerli kaynaklar için birbirleriyle rekabet ettiği son derece rekabetçi toplumlarda yaşarlar ve yukarıda da belirtildiği gibi, bu durum bilişsel yeteneklerini en derinden şekillendirir. Ancak şempanzeler ve diğer maymunlar, genel anlamda işbirliğine dayalı bir dizi önemli faaliyette de düzenli olarak bulunurlar. Örneğin, şempanzeler küçük gruplar halinde birlikte seyahat eder ve yiyecek ararlar, müttefikler grup içindeki kavgalarda birbirlerini destekler ve erkekler dışarıdan gelenlere ve yırtıcılara karşı grup savunması yaparlar. Seyahat etme, kavga etme ve grubu savunma gibi bu grup davranışları, diğer birçok memeli türünde de yaygındır. İnsan işbirliği ile arasındaki farkı göstermek için, tüm primatların temel faaliyetlerinden biri olan yiyecek arama davranışına odaklanalım. Örneğin, şempanzeler için tipik bir sahne, küçük bir seyahat grubunun bir meyve ağacına rastlamasıdır. Her birey kendi başına ağaca tırmanır, kendi başına meyve bulmak için iyi bir yer bulur, bir veya birkaç parça meyve alır ve daha sonra yemek için diğerlerinden birkaç metre uzaklaşır. Yakın zamanda yapılan bir deneyde, yiyecek edinme konusunda işbirliği yapma veya yalnız başına hareket etme seçeneği verildiğinde, şempanzeler yalnız başına hareket etmeyi tercih etti. Yakın zamanda yapılan başka bir deneyde ise, bir grup arkadaşıyla birlikte yemek yeme veya yalnız başına yemek yeme seçeneği verildiğinde, hem şempanzeler hem de bonobolar yalnız başına yemeyi tercih etti. Bir yiyecek parçası üzerinde bir çatışma olduğunda, baskın birey, nihayetinde dövüş yeteneğine bağlı olarak, onu alır. Genel olarak, bireysel mücadele ve üstünlük yarışmaları yoluyla yiyecek edinme, dört büyük maymun türünün neredeyse tüm yiyecek arama faaliyetlerini karakterize eder. Bu genel büyük maymun davranış kalıbının en önemli istisnası, şempanzelerin maymunları grup halinde avlamasıdır, bu durum sistematik olarak yalnızca şempanzelerde ve sadece bazı gruplarda gözlemlenir. Tipik olarak, küçük bir erkek şempanze grubu, grubundan biraz ayrı düşmüş bir kırmızı kolobus maymununu fark eder ve ardından onu çevreleyip yakalamaya çalışırlar. Normalde, bir birey kovalamacayı başlatır ve diğerleri maymunun olası kaçış yollarına, yere doğru koşarlar. Bir birey maymunu yakalar ve en çok ve en iyi eti o alır. Ancak leşi tek başına kontrol edemediği için, tüm katılımcılar ve birçok seyirci, genellikle en azından biraz et alırlar, bu, baskınlıklarına ve yakalayanı yalvararak ve rahatsız ederek ne kadar istekli olduklarına bağlıdır. Şempanzelerin grup halinde avlanmasında yer alan sosyal ve bilişsel süreçler karmaşık olabileceği gibi oldukça basit de olabilir. Zengin yorum, insan benzeri bir yorumdur, yani şempanzelerin maymunu birlikte yakalama ortak amacı vardır ve bunu yaparken bireysel rollerini koordine ederler. Ancak bizim görüşümüze göre daha olası olan, daha sade bir yorumdur. Bu yorumda, her birey maymunu kendi başına yakalamaya çalışır, çünkü yakalayanlar en çok eti alır, ve diğer şempanzelerin davranışlarını ve belki de niyetlerini, yakalanma şanslarını etkiledikleri için dikkate alırlar. Biraz daha karmaşıklık katarsak, bireyler maymunun tamamen kaçma olasılığına, bu durumda hiç et alamazlar, kıyasla, diğer avcılardan birinin maymunu yakalamasını, bu durumda yalvararak ve rahatsız ederek az miktarda et alırlar, tercih ederler. Bu görüşe göre, grup halinde avlanan şempanzeler, her bireyin maymunu yakalama yönündeki kendi bireysel amacını takip ettiği bir tür ortak eylem içindedir, Tuomela'nın, 2007, benlik modunda grup davranışı olarak adlandırdığı şey. Genel olarak, şempanzelerin maymun avlama davranışının, aslanlar ve kurtlar gibi diğer sosyal memelilerin grup halinde avlanma davranışından bilişsel olarak ne kadar farklı olduğu açık değildir. Bunun tam aksine, insanlarda yiyecek arama ve toplama çok daha temel şekillerde işbirliğine dayalıdır. Modern avcı toplayıcı toplumlarda, bireyler günlük besinlerinin büyük çoğunluğunu başkalarıyla işbirliği içinde üretirler, bu ya doğrudan işbirliği çabalarıyla ya da yiyeceği paylaşım için merkezi bir yere getiren tedarikçiler aracılığıyla gerçekleşir. İnsan avcı toplayıcılar, büyük maymunların yapmadığı şekillerde birçok başka faaliyet alanında da işbirliği yaparlar. Thomas o, 2011, büyük maymun ve insan avcı toplayıcı toplumlarının sosyal yapılarını sistematik olarak karşılaştırır ve her alanda, maymunlar çoğunlukla bireyselci davranırken, insanların çoğunlukla işbirliğine dayalı davrandığı sonucuna varır. Örneğin, insanlar, ancak maymunlar değil, Tüm yetişkinlerin gelişmekte olan çocukları desteklemek için her türlü şeyi yaptığı işbirliğine dayalı çocuk bakımına katılırlar, işbirliğine dayalı üreme olarak adlandırılır. İnsanlar, ancak maymunlar değil, birbirlerine alıcı için yararlı olduğunu düşündükleri bilgileri sağladıkları işbirliğine dayalı iletişime katılırlar. İnsanlar, ancak maymunlar değil, yine alıcının yararına olacak şekilde birbirlerine faydalı şeyler öğretirler. İnsanlar, ancak maymunlar değil, grupla ilgili konularda grup kararları alırlar. İnsanlar, maymunların aksine, sosyal normlar, kurumlar ve hatta geleneksel diller üzerinde anlaşılmış ifade biçimleri kullanarak, gibi her türlü resmi sosyal yapıyı yaratır ve sürdürür. Kısacası, işbirliği, diğer büyük maymunların toplumlarında olmadığı kadar, insan toplumlarının belirleyici bir özelliğidir. İnsan evriminde bu işbirlikçi dönüşün tam olarak ne zaman ve nasıl gerçekleştiği, mevcut amaçlar için kritik değildir. Ancak, Thomasello ve arkadaşları, 2012, bunun homo cinsinin ortaya çıkışından kısa bir süre sonra, yaklaşık 2 milyon yıl önce ilk hazırlık aşamasında başladığını varsaymaktadır. Bu dönemde, babunlar gibi karasal maymunların büyük bir yayılımı olmuş ve bu maymunlar, İnsanların normal meyveleri ve diğer bitki örtüsü için rekabet etmiş olabilirler. İnsanların daha sonra yeni bir beslenmen işine ihtiyacı vardı. Başlangıç, muhtemelen ilk avı yapan hayvanları korkutmak için bir tür bireyler koalisyonu gerektiren leş avcılığı olabilir. Ancak bir noktada, büyük av hayvanlarının avlanması ve bitkisel besinlerin toplanması daha aktif bir şekilde işbirliğine dayalı olarak başladı, tipik olarak karşılıklı fayda sağlayan bir geyik avı türü durumda her iki bireyin de çabalarını bir şekilde koordine edebilmeleri durumunda işbirliğinden fayda görmeyi bekleyebilecekleri bir durum. Burada hayal ettiğimiz işbirlikçi yaratık işte bu ve en net şekilde anlamak için yaklaşık 400 bin yıl önce yaşamış homininlerde doruk noktasına ulaşmasına odaklanabiliriz, Neandertallerin ve modern insanların ortak atası, her zaman gizemli olan Homo Heidelbergensis. Paleontropolojik kanıtlar, bunun sistematik olarak büyük av hayvanlarını işbirlikçi bir şekilde avlayan ilk hominin olduğunu, tek bir bireyin kendi başına başarılı olmasını neredeyse kesinlikle sağlayamayacak silahlar kullandığını ve bazen avı bir üsse geri getirdiğini göstermektedir. Bu aynı zamanda beyin büyüklüğünün ve nüfus büyüklüğünün hızla arttığı bir dönemdir. Bu işbirlikçi avcı toplayıcıların, Potansiyel işbirlikçilerden oluşan bir tür havuzdan oluşan, az çok gevşek gruplar halinde yaşadıklarını varsayabiliriz. Ancak ne zaman olduğundan daha önemli olan, nasıl olduğudur. Thomas ve diğerlerinin, 2012, hipotezine göre, zorunlu işbirlikçi yiyecek arama, erken insanlar için evrimsel olarak istikrarlı bir strateji haline geldi. Çünkü iki birbiriyle ilişkili süreç vardı, karşılıklı bağımlılık ve sosyal seçilim. İlk ve en temel nokta, insanların bireylerin günlük geçimlerini tek başlarına sağlayamadıkları, bunun yerine yiyecek arama faaliyetlerinde başkalarına bağımlı oldukları bir yaşam tarzına başlamalarıdır, bu da bireylerin işbirlikçi yiyecek arama becerilerini ve motivasyonlarını geliştirmeleri veya aksi takdirde aç kalmaları gerektiği anlamına geliyordu. Dolayısıyla, ortak işbirlikçi faaliyet için beceri ve motivasyonlar, Ortak niyet, üzerinde doğrudan ve anlık bir seçilim baskısı vardı. İkinci nokta ise, bu karşılıklı bağımlılığın doğal bir sonucu olarak, bireylerin potansiyel işbirlikçi ortaklar olarak başkaları hakkında değerlendirici yargılarda bulunmaya başlamalarıdır, sosyal olarak seçici olmaya başladılar, çünkü kötü bir ortak seçmek daha az yiyecek anlamına geliyordu. Bu nedenle hilekarlar ve geri kalanlar elendi ve zorbalar zorbalık yapma güçlerini kaybetti. Daha da önemlisi, bu durum, erken dönem insan bireylerinin, diğer büyük maymunların aksine, hem başkalarını değerlendirmek hem de başkalarının onları potansiyel işbirliği ortakları olarak nasıl değerlendirdiği konusunda endişelenmeleri gerektiği anlamına geliyordu. Yani, öz imajlarına dair bir endişe. Bu ilk insanların karşılaştığı durum belki de en iyi şekilde oyun teorisindeki geyik avı senaryosuyla modellenebilir. İki birey, düşük getirili tavşanlara, örneğin, düşük kalorili bitki örtüsü, kolayca erişebilir ve ufukta yüksek getirili ancak elde edilmesi zor bir geyik, örneğin, büyük av hayvanı, belirir, bu geyiği ancak bireyler tavşanlarından vazgeçip işbirliği yaparlarsa elde edebilirler. Bu nedenle motivasyonları örtüşür. Çünkü birlikte çalışmak her ikisinin de çıkarınadır. Dolayısıyla ikilem tamamen bilişseldir. İşbirliği zorunlu olduğundan ve ben kendi payımı riske attığımdan, Gey'i ancak siz de isterseniz avlamak isterim. Ama siz de Gey'i ancak ben de istersem avlamak istersiniz. Bu potansiyel çıkmazı nasıl koordine ederiz? İkilemden çıkmanın bilişsel olarak basit bazı yolları vardır. Ancak bunlar her zaman bir bireyin orantısız bir risk üstlenmesini içerir ve bu nedenle belirli koşullar altında istikrarsızdırlar. Örneğin, eğer çok az tavşan varsa ve her biri çok değerliyse ve geyik avı nadiren başarılı oluyorsa, o zaman maliyet, fayda analizi, her bireyin tavşanını bırakmadan önce potansiyel eşinin de geyiği avlamaya çalıştığından emin olmasını gerektirir. Schelling, 1960, ve Lewis'in, 1969, orijinal analizlerinde, bu şekilde koordinasyon bir tür karşılıklı bilgi veya tekrarlayan zihin okuma gerektiriyordu, benim gitmem için, senin de benim seni beklememi beklemeni beklemem gerekiyor. Hem Schelling hem de Lewis için bu süreç, dikkat çekici olsa da, endişe yaratmıyordu. Daha sonraki yorumcular, birbirimizin düşünceleri hakkında sonsuz bir karşılıklı düşünme döngüsünün aslında gerçekleşemeyeceğini veya hiçbir kararın asla verilemeyeceğini belirterek analizi sorumlu hale getirdiler. Clark, 1996, daha gerçekçi bir açıklama olarak, insanların başkalarıyla sahip oldukları ortak zemini, örneğin, ikimiz de geyiğe gitmek istediğimizi biliyoruz, basitçe tanıdıklarını ve bunun ortak hedeflere yönelik ortak kararlar almak için yeterli olduğunu öne sürdü. Thomas Lowe, 2008, ortak zemine benzer bir şeyin insanların gerçekte nasıl çalıştığını, ancak bozulmalar meydana geldiğinde bunları genellikle o, benim onun düşündüğünü düşündüğümü düşünüyor, şeklinde akıl yürüterek açıkladıklarını öne sürdü. Tipik olarak sadece birkaç yineleme derinliğinde altta yatan öz yinelemeli bir yapıyı düşündürmektedir. Dolayısıyla bizim görüşümüz, insan bireylerinin başkalarıyla paylaştıkları ortak zemine duyarlı oldukları ve bunun her zaman öz yinelemeli zihin okumayı içermediği, ancak yine de gerekirse ortak zeminlerini birkaç öz yinelemeli katman derinliğinde ayrıştırarak onun düşünceleri hakkında benim ne düşündüğümü düşündüğünü sorabilecekleri yönündedir her halükarda, başkalarıyla ortak noktalarına duyarlı olan ve bir düzeyde öz yinelemeli zihin okuma yeteneğine sahip bireylerin, ne zaman tavşanlarıyla kalacaklarına ve ne zaman daha karlı geyiği avlamak için başkalarıyla birleşeceklerine stratejik olarak karar vermede büyük bir avantaja sahip olduklarını hayal edebiliriz. Ve daha gelişmiş işbirlikçi iletişim biçimleri geliştirebilenlerin daha da büyük bir avantajı olurdu. Dolayısıyla, benzersiz insan düşüncesinin doğal tarihindeki ilk adım, insanların en erken türe özgü küçük ölçekli işbirliği biçimlerini ve daha sonra işbirlikçi iletişimi koordine etmek için evrimleşen ortak niyetin bilişsel mekanizmalarıdır. Ortak hedefler ve bireysel roller. Ortak bir hedefin veya ortak niyetin oluşumunu daha ayrıntılı olarak şu şekilde karakterize edebiliriz: Senin ve benim birlikte bir geyiği avlamak için ortak bir hedef veya ortak niyet, oluşturabilmemiz için, 1, geyiği seninle birlikte yakalama hedefim olmalı, 2, geyiği benimle birlikte yakalama hedefim olmalı, ve, en önemlisi, 3, birbirimizin hedefini bildiğimize dair karşılıklı bilgiye veya ortak zemine sahip olmalıyız. Burada önemli olan, her birimizin amacının sadece geyiği avlamak değil, aksine onu diğerimizle birlikte avlamak olmasıdır. Her birimizin ayrı ayrı geyiği avlamak istemesi, bu karşılıklı bilgi olsa bile, birlikte değil, paralel olarak avlanan iki birey anlamına gelir. Ayrıca, birbirimizin amacını karşılıklı olarak bilmemiz, yani ilgili amaçlarımızın ortak kavramsal zeminimizin bir parçası olması da önemlidir. Her birimiz geyiği diğerimizle birlikte avlamak isteyebiliriz, ancak ikimiz de bunun böyle olduğunu bilmiyorsak, Koordinasyon sağlamada çok büyük olasılıkla başarılı olamayız, Lewis ve Shelling'in diğerlerinin yanı sıra belirttiği tüm nedenlerden dolayı. Dolayısıyla, ortak niyet, hem her birimizin amacının veya niyetinin eylem içeriğinde birlikte hareket etmemizde hem de karşılıklı bilgimizde veya ortak zeminimizde her ikimizin de niyet ettiğimizi bilmemizde etkilidir. Küçük çocuklar, çoğunlukla dil öncesi dönemde oldukları 14 ila 18 aylıkken, bir tür ortak hedefi ima eden şekillerde başkalarıyla etkileşime girmeye başlarlar. Bu nedenle, Borneken ve arkadaşları, 2006-2007, bu yaştaki bebekleri bir yetişkinle ortak bir etkinliğe dahil ettiler, örneğin, bir aletin her iki tarafını da kullanarak bir oyuncak elde etme gibi. Daha sonra, yetişkin hiçbir sebep yokken rolünü oynamayı bıraktı. Çocuklar bundan memnun olmadılar ve partnerlerini tekrar oyuna dahil etmeye çalışmak için çeşitli şeyler yaptılar. Eğer yetişkinin durmasının geçerli bir nedeni varsa, örneğin, başka bir şeye bakması gerekiyorsa, bunu yapmadılar. İlginç bir şekilde, aynı durum insan tarafından büyütülen şempanzeler için düzenlendiğinde, inatçı partneri görmezden geldiler ve hedefe kendi başlarına ulaşmanın yollarını aramaya çalıştılar. Bebeklerin yeniden katılım girişimleri, partnerleriyle tam anlamıyla yetişkinlere özgü ortak bir hedefe sahip olduklarını mutlaka göstermese de, en azından, engeller olmadığı sürece, bu ortak aktivitedeki partnerlerinin bir duraklamanın ardından yeniden katılım sağlamaya yetecek kadar kararlı olduğuna dair bir beklentiyi yansıtır. Bu beklenti, görünüşe göre, benzer aktivitelerdeki şempanzelerde bulunmamaktadır. 3 yaşına geldiklerinde, çocuklar ortak hedefler için çok daha ikna edici kanıtlar sunarlar çünkü dikkat dağıtıcı unsurlar ve cazip teklifler karşısında ortak faaliyete bağlılık gösterirler. Örneğin, Haman ve arkadaşları, 2012-3 yaşındaki çocuklardan oluşan çiftlerin, basamak benzeri bir yapının tepesine ödülleri getirmek için birlikte çalışmasını sağlamıştır. Sorun şu ki, bir çocuk için ödül, şaşırtıcı bir şekilde, yolun ortasında ortaya çıkmıştır. Bununla birlikte, bu olduğunda, şanslı çocuk kendi ödülünü tüketmeyi geciktirmiş ve diğeri ödülünü alana kadar azimle devam etmiştir. Yani, benzer bir durumda bireysel olarak, işbirliği yapmadan hareket ettiklerinde partnerlerine yardım ettiklerinden daha fazla. Partnere olan bu bağlılık, Çocukların başlangıçta biz ödülleri birlikte alacağımız ortak bir hedef oluşturduklarını ve bu ortak hedefi gerçekleştirmek için gerekli ayarlamaları yaptıklarını göstermektedir. Yine, büyük maymunlar aynı şekilde davranmazlar. Şempanzelerle yapılan benzer bir deneyde, Greenberg ve arkadaşları, 2010, ortak eylemin her iki ortağı da ödüllerini alana kadar devam ettirilmesi konusunda insan benzeri bir bağlılık belirtisi bulamadı. Ve Haman ve arkadaşları, 2011, işbirliğine dayalı faaliyetin sonunda, şempanzelerin aksine, 3 yaşındaki çocukların da ganimetleri katılımcılar arasında eşit olarak bölüştürmeye kararlı olduklarını buldu. Önemli olan, aynı yaştaki çocuklar, işbirliği yaptıkları ortak bir partnerle birbirlerine güvendiklerinde, birbirimize bağımlı olduğumuzda, birbirlerine karşı yükümlülük hissederler. Bu nedenle, Grafenhain ve arkadaşları, 2009, okul öncesi çocukların bir yetişkinle bir oyun oynamayı açıkça kabul etmelerini ve ardından başka bir yetişkinin onları daha heyecan verici bir oyuna çekmeye çalışmasını sağlamıştır. 2 yaşındaki çocuklar çoğunlukla hemen yeni oyuna koşarken, 3 yaşından itibaren çocuklar ayrılmadan önce duraklayıp, sözlü olarak veya birlikte kullandıkları aleti yetişkine vererek vedalaştılar. Çocuklar, ortak hedeflerin ortak taahhütler içerdiğini ve bunların bozulmasının bir tür kabul veya hatta özür gerektirdiğini anlamış gibi görünmektedir. Bu tür bir çalışma şempanzelerle hiç yapılmamıştır, ancak bir şempanzenin ortak bir taahhüdü bozduğu için diğerinden vedalaşması, mazeret uydurması veya özür dilemesiyle ilgili yayınlanmış bir rapor bulunmamaktadır. Ortak hedeflere ek olarak, işbirlikçi faaliyetler aynı zamanda iş bölümünü ve dolayısıyla bireysel rolleri de gerektirir. Bratman, 1992, ortak işbirlikçi faaliyetlerde bireylerin alt planlarını ortak hedefe doğru birleştirmeleri ve hatta gerektiğinde bireysel rollerinde birbirlerine yardımcı olmaları gerektiğini belirtir. Yukarıda alıntılanan Haman V.D. 2012, çalışmasında, küçük çocuklar gerektiğinde ortaklarına yardım etmek için durdular. Bu, ortakların birbirlerine ve kendi alt hedeflerine dikkat ettiklerini ve hatta belki de kendilerine dikkat eden ortağa dikkat ettiklerini ve bu şekilde devam ettiğini göstermektedir. Gerçekten de, diğer çalışmalar, küçük çocukların, şempanzelerin değil, işbirliği yaparken ortaklarının rolü hakkında önemli yeni şeyler öğrendiklerini bulmuştur. Örneğin, Carpenter V.D. 2005, küçük çocukların bir işbirliğinde bir rolü oynadıktan sonra hızla diğerine geçebildiklerini, oysa şempanzelerin bunu yapamadığını bulmuştur. En önemlisi, Fletcher V.D. 2012, önce bir işbirliği oyun rolüne katılan 3 yaşındaki çocukların. A. Daha önce işbirliği yapmamış olsalardı B rolünü oynayabileceğinden çok daha iyi bir şekilde nasıl oynayacağını biliyordu. Oysa bu durum şempanzeler için geçerli değildi. Böylece küçük çocuklar, işbirlikçi bir etkinlikteki rollerin çoğu durumda bireyler arasında değiştirilebilir olduğunu anlamaya başlarlar, bu da, çeşitli rollerin, kendi rolleri de dahil olmak üzere, aynı temsil biçiminde kavramsallaştırıldığı bir kuş bakışı işbirliği anlayışını akla getirir. Bu türe özgü anlayış, bireylerin aynı işbirlikçi etkinlikte benzer veya tamamlayıcı faaliyetlerde eş zamanlı olarak yer alan farklı özneleri, failleri hayal etmeleriyle, benlik öteki eş değerliğine özellikle derin bir takdiri destekleyebilir. Büyük maymun düşüncesi hakkındaki tartışmamızda da belirtildiği gibi, benlik öteki eş değerliğinin anlaşılması, düşünmede çeşitli türlerde birleştirici esnekliği mümkün kılan önemli bir bileşendir. Ayrıca, sadece benlik ve ötekini değil, tüm olası failleri kapsayan fail tarafsızlığına tam anlamıyla bir takdirin zeminini hazırlar, bu da kültürel normların ve kurumların ve daha genel olarak nesnelliğin önemli bir özelliğidir, bunu dördüncü bölümde göreceğiz. Okul öncesi çocuklar, burada tasvir ettiğimiz ilk insanlar için iyi birer model değiller çünkü onlar modern insanlardır ve en başından itibaren kültür ve dille çevrilidirler. Ancak ilk doğum günlerinden kısa bir süre sonra başlayıp üçüncü doğum günlerine kadar devam eden süreçte, türlerine özgü bir yapıya sahip ve kültürel geleneklere veya dile açıkça bağlı olmayan işbirlikçi faaliyetlerde başkalarıyla etkileşime girerler. Bu küçük çocuklar ortak bir hedefi koordine eder, herkes ödülünü alana kadar bu ortak hedefe bağlı kalır, başkalarının da ortak hedefe benzer şekilde bağlı olmasını bekler, İşbirliğinin ortak ganimetlerini eşit olarak paylaşır, bir taahhüdü bozduklarında izin alırlar, ortak faaliyetteki kendi ve partnerlerinin rollerini anlarlar ve hatta gerektiğinde partnerlerine rollerinde yardımcı olurlar. Son derece benzer koşullarda test edildiğinde, insanların en yakın primat akrabaları olan büyük maymunlar, ortak niyetle desteklenen bu işbirlikçi faaliyet kapasitelerinin hiçbirini göstermezler. Daha da önemlisi, son çalışmalarda gösterildiği gibi, küçük çocukların da türlerine özgü bir işbirliği motivasyonuna sahip oldukları görülüyor. Bu çalışmalarda çocuklar ve şempanzeler, belirli bir miktarda yiyeceği türdeşleriyle işbirliği içinde mi yoksa tek başlarına mı toplamayı tercih etmek zorunda kaldılar. Çocuklar işbirliği seçeneğini çok daha fazla tercih ederken, şempanzeler işbirliği fırsatlarına bakmaksızın en çok yiyeceğin olduğu yere gittiler. Kutu 1. İlişkisel düşünme. Pen ve arkadaşları, 2008, insan bilişini diğer primatların bilişinden farklı kılan şeyin, özellikle üst düzey ilişkiler olmak üzere, ilişkiler açısından düşünme olduğunu öne sürmüşlerdir. İddialarını desteklemek için, bilişin birçok farklı alanından kanıtları incelemişlerdir, İlişkisel benzerlik yargıları, aynı farklı yargıları, analoji, geçişli çıkarım, hiyerarşik ilişkiler ve benzerleri. Literatüre ilişkin değerlendirmeleri kesinlikle tek taraflıdır, çünkü insan dışı primatların bu türden bazı becerilere sahip olduğunu öne süren bulguları göz ardı etmektedirler. Örneğin, insan dışı primatlar bazı ilişkileri açıkça anlamaktadır, örneğin, mutlak büyüklüğe rağmen tutarlı bir şekilde iki nesneden daha büyük olanı seçmek gibi, ve bazı bireyler yine ilişkisel özelliklere değil, Mutlak özelliklere dayanarak aynı fark yargılarını yapmaktadır. Bazı şempanzelerde ölçekli bir model kullanarak analojik çıkarım benzeri bir şey yapmaktadır ve birçok primat geçişli çıkarımlar yapmaktadır. Ancak aynı zamanda insanların ilişkisel düşünme konusunda özellikle yetenekli oldukları da doğrudur. Verileri açıklayabilecek bir hipotez aslında iki tür ilişkisel düşünme olduğudur. Bunlardan biri daha büyük daha küçük. Daha parlak daha koyu, daha az daha çok, daha yüksek daha düşük ve hatta aynı farklı gibi çeşitli özellikleri veya büyüklükleri karşılaştırabileceğimiz somut fiziksel dünya, uzay ve niceliklerle ilgilidir. İnsan dışı primatlar bu tür fiziksel ilişkiler ve ilişkisel büyüklükler konusunda bazı becerilere sahiptir. Ancak, doğrudan testler az olsa da, hiç anlayamadıkları şey ikinci bir ilişki türüdür. Özellikle, daha büyük bir faaliyetteki rolleriyle tanımlanan şeylerin işlevsel kategorilerini anlayamayabilirler. İnsanlar, Markman ve Stilwell'in, 2001, rol tabanlı kategoriler olarak adlandırdığı evcil hayvan, koca, yaya, hakem, müşteri, misafir, kiracı ve benzeri kategoriler oluşturmada istisnai bir yeteneğe sahiptir. Bunlar, iki fiziksel varlığı karşılaştırma anlamında değil, bir varlık ile rol oynadığı daha büyük bir olay veya süreç arasındaki ilişkiyi değerlendirme anlamında ilişkiseldir. Buradaki bariz hipotez, bu ikinci tür ilişkisel düşünmenin, insanların ortak hedeflere ve bireysel rollere sahip işbirlikçi faaliyetlere dair benzersiz anlayışından kaynaklandığıdır, belki de daha sonra, doğrudan işbirlikçi olmasalar bile, her türlü sosyal faaliyete genelleştirilmiştir. İnsanlar bu tür faaliyetleri oluştururken, herkesin oynayabileceği az çok soyut yuvalar veya roller yaratmışlardır. Bu soyut yuvalar, av hayvanını öldürmek için kullanılan şeyler gibi rol tabanlı kategorilerin yanı sıra, kahraman, kurban, intikamcı ve benzeri gibi daha soyut anlatı kategorileri oluşturmuştur. Daha ileri bir spekülasyon, bu soyut yuvaların bir noktada insanların yuvalara ilişkisel materyal bile yerleştirmelerini sağlamış olabileceğidir, örneğin, evli bir çift kültürel bir faaliyette rol oynayabilir. Bu, Pen ve diğerlerinin, 2008, insan düşüncesini farklılaştırmada özellikle önemli olduğunu vurguladığı üst düzey ilişkisel düşünme türlerinin temeli olacaktır. Her halükarda, buradaki öneri, en azından, İşbirlikçi faaliyetleri desteklemek için gereken çift düzeyli bilişsel modellerin oluşturulmasının, daha geniş sosyal gerçekliklerdeki rolleri içeren çok daha geniş ve esnek ilişkisel düşünmede ve muhtemelen daha üst düzey ilişkisel düşünmede insan katılımını geliştirdiği, hatta mümkün kıldığı yönündedir. Şimdilik asıl önemli nokta, ilk insanların yeni bir bilişsel model yaratmış gibi görünmeleridir. Ortak bir hedefe doğru işbirliği yapmak, Yeni bir tür sosyal etkileşim, bizim birlikte antilop avladığı veya her neyse ve her ortağın kendi bağımlı rolünü oynadığı ortak bir niyet yaratmıştır. Bu eş zamanlı paylaşım ve bireysellik yapısı ortak bir hedef ama bireysel roller türlere özgü bilişsel beceriler ve motivasyonel ilimler gerektiren ikinci şahıs düzeyinde ortak etkileşimin benzersiz bir insan biçimidir. Ayrıca burada ele aldığımız temel konunun ötesine geçen İnsan bilişinin birçok farklı yönü için belki de şaşırtıcı sonuçları da vardır. Ortak Dikkat ve Bireysel Bakış Açıları Organizmalar, amaçlarıyla ilgili durumlara dikkat ederler. Dolayısıyla, iki insan birlikte hareket ettiğinde, doğal olarak ortak amaçlarıyla ilgili durumlara birlikte dikkat ederler. Başka bir deyişle, insanlar eylemlerini koordine ederken, bunu etkili bir şekilde yapmak için dikkatlerini de koordine ederler. Bu koordinasyonun altında, yine, her bireyin en azından potansiyel olarak partnerinin dikkatine, partnerinin dikkati de kendi dikkatine ve benzeri şekilde dikkat edebileceği bir ortak zemin kavramı yatar. Ortak eylemler, ortak amaçlar ve ortak dikkat bu nedenle bir bütündür ve dolayısıyla birlikte evrimleşmiş olmalıdırlar mevcut öneri, küçük çocukların ortak kavramsal zemin oluşturmalarının ve böylece başkalarıyla paylaşılan gerçeklikler yaratmalarının ilk ve en somut yolu olan ortak dikkatte başkalarıyla birlikte yer alma yeteneğinin filogenetik kökenlerinin işbirlikçi etkinliklerde yattığıdır. Thomas Elon’un 2008 yukarıdan aşağıya ortak dikkat versiyonu olarak adlandırdığı şey budur, çünkü ortak hedefler tarafından yönlendirilir. Alternatif olarak, yüksek bir sesin ikimizin de dikkatini çektiği ve ikimizin de bunun diğerinin de dikkatini çektiğini bildiğimiz gibi, aşağıdan yukarıya ortak dikkat söz konusudur. Ontogenetik olarak, küçük çocuklar yaklaşık 9 ila 12 aylıkken, genellikle ortak dikkat etkinlikleri olarak adlandırılan ortak görsel dikkat yoluyla başkalarıyla ortak eylemlerini yapılandırmaya başlarlar. Bunlar, nesneleri verip almak, topu ileri geri yuvarlamak, birlikte blok kule inşa etmek, oyuncakları birlikte toplamak ve birlikte kitap okumak gibi etkinliklerdir. Thomasello ve Carpenter, 2005, insan ortamında büyütülen şempanzelerde bu tür ortak dikkat faaliyetlerini belirleme ve teşvik etme yönündeki özel girişimlerine rağmen, herhangi bir bulguya rastlayamadılar, insan dışı primatlarda ortak dikkat hakkında başka güvenilir raporlarda bulunmamaktadır. Ortak bir işbirliği etkinliğinde her ortağın kendi bireysel rolü olduğu gibi, ortak dikkat etkileşiminde de her ortağın kendi bireysel bakış açısı vardır ve diğerinin de kendi bireysel bakış açısına sahip olduğunu bilir. Bundan sonraki her şey için temel teşkil edecek olan önemli nokta, bakış açısı kavramının, farklı bakış açılarına sahip olduğumuz tek bir ortak dikkat hedefi varsaymasıdır. Eğer siz evin bir penceresinden dışarı bakıyorsanız ve ben de ters yönde başka bir pencereden bakıyorsam, farklı bakış açılarına sahip değiliz, sadece tamamen farklı şeyler görüyoruz. Dolayısıyla, bireysel olarak farklı bakış açıları kavramıyla ancak, bir, ikimiz de aynı şeyi düşünüyorsak ve iki, ikimiz de diğerinin ona farklı şekilde dikkat ettiğini biliyorsak çalışabiliriz. Bir şeyi bir şekilde görüp sonra köşeyi dönüp başka bir şekilde görürsem, bu bana aynı şey hakkında iki bakış açısı vermez, çünkü aynı anda karşılaştırma için birden fazla bakış açım mevcut değildir. Ancak iki kişi aynı şeye eş zamanlı olarak ilgi gösterdiğinde ve bunu yaparken ortak bir zeminde olduklarında, farklı bakış açılarının anlaşılması için alan yaratılır, Davidson'ın, 2001, metaforunu kullanacak olursak. Küçük çocuklar, ilk doğum günlerinden kısa bir süre sonra, en erken ortak dikkat etkinlikleriyle birlikte, başkalarının kendilerinden farklı bakış açılarına sahip olduğunu takdir etmeye başlarlar. Örneğin, bir deneyde bir yetişkin ve çocuk, her biri kısa bir süre için üç farklı nesneyl birlikte oynadılar. Daha sonra, yetişkin odadan çıktığında, çocuk ve bir araştırma görevlisi dördüncü bir nesneyl oynadılar. Bundan sonra yetişkin geri döndü, dört nesnenin de bulunduğu bir düzeneye baktı ve heyecanla vay canına. Harika, şuna bakın, diye bağırdı. İnsanların sadece yeni şeylerden heyecanlandığı, eski şeylerden heyecanlanmadığı varsayımıyla, 12 aylık kadar küçük çocuklar, yetişkinin heyecanına neden olan yeni nesnenin hangisi olduğunu belirlediler her ne kadar nesneler onun için eşit derecede eski olsa da. Yeni olan, daha önce birlikte ilgilenmediğimiz nesnedir. Bazı araştırmacıların seviye bir perspektif alma olarak adlandırdığı bu durum, diğer kişinin bir şeyi görüp görmediğiyle ilgilidir, nasıl gördüğüyle değil. Seviye iki perspektif almada ise çocuklar, birinin aynı şeyi kendilerinden farklı gördüğünü anlarlar. Örneğin, Mol ve arkadaşları, 2013-3 yaşındaki çocukların, bir yetişkinin mavi diyerek hangi nesneyi kastettiğini anladıklarını bulmuşlardır. Oysa nesne çocuk için mavi görünmemekteydi, sadece yetişkin renk filtresi kullandığı için mavi görünüyordu. Çocuklar böylece, kendi bakış açılarından farklı olduğunda diğer kişinin bakış açısını benimseyebiliyorlardı. Ancak, aynı çocuklar, kendilerinin ve yetişkinin nesneyi aynı anda farklı görüp görmediği sorulduğunda doğru cevap verememişlerdir. Gerçekten de, çocuklar, birlikte dikkat ettikleri bir durumla ilgili bu tür eş zamanlı çelişkili bakış açılarının çeşitli versiyonlarıyla 4 veya 5 yaşına kadar mücadele ederler, Mol ve Thomasello yayın aşamasında. Dolayısıyla, 4 veya 5 yaşından küçük çocuklar, ikili adlandırma görevlerinde, o aynı anda hem at hem de midilli, görünüş gerçeklik görevlerinde, o aynı anda hem kaya hem de sünger ve yanlış inanç görevlerinde, o dolapta veya kutuda, zorluk çekerler. Özellikle her ikisi de gerçekliği tasvir etmeyi amaçladığında, ortaklaşa dikkat edilen bir varlık üzerinde karşı karşıya gelen bakış açıları arasındaki çatışmayı çözmek, nesnel bir gerçeklikle ve farklı bakış açılarının onunla nasıl ilişkili olduğuyla başa çıkmak için bazı ek beceriler gerektirir ki bu da evrimsel öykümüzün bir sonraki aşamasını bekleyecektir. Ve böylece bir dönüm noktasına geldik. İlk insanlar, ortak hedeflere yönelik eylemleri ve dikkati başkalarıyla koordine etme kapasitelerine dayanarak, farklı bireylerin aynı durum veya varlık hakkında farklı bakış açılarına sahip olabileceğini anladılar. Buna karşılık, büyük maymunlar, insanlarla son ortak ataları da dahil olmak üzere, eylemlerini ve dikkatlerini başkalarıyla aynı şekilde koordine etmezler ve bu nedenle aynı durum veya varlık hakkında eş zamanlı olarak farklı bakış açıları kavramını hiç anlamazlar. Böylece, eş zamanlı ortaklık ve bireysellik ikili yapısıyla bir kez daha karşılaşıyoruz. İşbirlikçi faaliyetler, ortak hedef ve bireysel roller ikili yapısına sahip olduğu gibi, Ortak dikkat faaliyetleri de ortak dikkat ve bireysel bakış açıları ikili yapısına sahiptir. Ortak dikkat, böylece insanların başkalarıyla paylaşılan ancak farklı bakış açılarına sahip özneler arası bir dünya inşa etme sürecini başlatır, bu da insan işbirlikçi iletişiminin temelini oluşturacaktır. Bu nedenle, çok küçük çocuklarda bile kendini gösteren ortak işbirlikçi faaliyetlerdeki ortak dikkatin, İnsan evriminde sosyal olarak paylaşılan bir işin en temel biçimi olduğunu erken dönem insanlarına özgü bir özellik olduğunu ve sosyal olarak paylaşılan bir işin bu ilkel versiyonunun, perspektifsel olarak yapılandırılmış bilişsel temsillerinde aynı derecede ilkel bir versiyonunu ortaya çıkardığını varsayabiliriz. Sosyal öz izleme, zorunlu işbirlikçe avcı toplayıcılar olarak yaşayan ilk insanlar, bir başka açıdan da daha derin bir sosyal ilişki geliştirmişlerdir. İnsan benzeri işbirlikçe avcılık için ortak niyet becerileri gerekli olsa da, yeterli değildir. Ayrıca, iyi bir ortak bulmak da gerekir. Bu her zaman aşırı zor olmayabilir. Çünkü şempanzeler bile biraz deneyimden sonra hangi ortakların iyi, yani başarıya götüren ve hangilerinin kötü olduğunu öğrenirler. Ancak buna ek olarak, anlamlı ortak seçiminin olduğu durumlarda, kişinin kendisi de iyi bir işbirlikçi ortak olmalı veya en azından öyle görünmelidir. Başkaları için çekici bir ortak olmak ve işbirlikçi fırsatlardan dışlanmamak için, sadece iyi işbirlikçi becerilere sahip olmak değil, aynı zamanda işin kendi payına düşen kısmını yapmak, gerektiğinde ortağına yardım etmek, işbirliğinin sonunda ganimetleri paylaşmak ve benzeri de gerekir. Bu nedenle, ilk insanlar, Gruplarındaki diğer bireylerin onları potansiyel işbirliği ortakları olarak nasıl değerlendirdiğine dair bir kaygı geliştirmek ve ardından bu dışsal sosyal yargıları olumlu yönde etkileyecek şekilde eylemlerini düzenlemek zorunda kaldılar, buna sosyal öz denetim diyebiliriz. Diğer büyük maymunlar bu tür bir sosyal öz denetim yapmıyor gibi görünüyor. Bu nedenle, engelman ve arkadaşları, 2012, maymunlara bir grup üyesinden yiyecek paylaşma veya çalma fırsatı verdiğinde, davranışları, süreci gözlemleyen diğer grup üyelerinin varlığı veya yokluğundan tamamen etkilenmedi. Buna karşılık, aynı durumlarda, küçük insan çocukları, başka bir çocuk izlerken diğerleriyle daha fazla paylaştı ve daha az çaldı. Motivasyonel olarak, sosyal değerlendirme kaygısı, İşbirlikçi ortakların karşılıklı bağımlılığından kaynaklanır, hayatta kalmam, beni nasıl değerlendirdiğinize bağlıdır. Bilişsel olarak, sosyal değerlendirme kaygısı, yinelemeli düşünmenin başka bir biçimini içerir, niyetli durumlarım hakkında ne düşündüğünüzle ilgileniyorum. Sosyal öz izleme, bu nedenle, insanların davranışlarını yalnızca maymunların hedef odaklı faaliyetlerinde yaptığı gibi araçsal başarıyla değil, Aynı zamanda önemli diğerlerinin beklenen sosyal değerlendirmeleriyle de düzenleme ilminin ilk adımıdır. Bu kaygılar belirli diğer bireylerin değerlendirmeleriyle ilgili olduğundan, bunları ikinci şahıs olguları olarak düşünebiliriz. Bu nedenle, sosyal normatifliğin ilk anlamını temsil ederler başkalarının benim ne yapmam ve ne düşünmem gerektiği ve ne düşünmemem gerektiği hakkındaki kaygı ve böylece, hikayemizin bir sonraki aşamasında modern insanları karakterize edecek olan, grup beklentilerine uyum sağlamak için normatif öz yönetime doğru ilk adımı oluştururlar. Özet, ikinci şahıs sosyal etkileşim. Büyük maymunlar, başkalarının kasıtlı eylemlerini anlamak için çok sayıda sosyal bilişsel beceriye sahiptir, ancak onlarla herhangi bir ortak kasıtlılık biçiminde etkileşime girmezler. Dolayısıyla, büyük maymunlar başkalarının hedefleri olduğunu anlarlar ve bazen başkalarının hedeflerine ulaşmalarına bile yardımcı olurlar, ancak ortak bir hedef aracılığıyla başkalarıyla işbirliği yapmazlar. Benzer şekilde, büyük maymunlar başkalarının bir şeyler gördüğünü anlarlar ve bu nedenle başkalarının bakış yönünü takip ederek ne gördüklerini görebilirler, ancak başkalarıyla ortak dikkat içinde etkileşime girmezler. Ve büyük maymunlar kendilerini denetledikleri bireysel kararlar alırlar, ancak başkalarıyla ortak kararlar almazlar veya kendilerini başkalarının sosyal değerlendirmeleri yoluyla denetlemezler. Mevcut açıklamada, erken insanlarda ilk kez ortaya çıkan şey, iki bireyin birbirlerinin kasıtlı durumlarıyla hem ortaklaşa hem de yinelemeli olarak etkileşime girdiği bir biz kasıtlılığıdır. Bu yeni ortak etkileşim biçimi ikinci şahıs etkileşimidir, ben ve sen etkileşimi. İkinci şahıs etkileşiminin iki temel özelliği vardır, bir, birey, sosyal etkileşime dışarıdan gözlemlemek yerine doğrudan katılır, ve iki, etkileşim, ikili bir ilişki içinde olunan belirli bir diğer bireyle gerçekleşir, daha genel bir grupla değil, birden fazla kişi varsa, birçok ikili ilişki vardır ancak grup duygusu yoktur. İkinci şahıs etkileşiminin diğer olası özellikleri konusunda daha az fikir birliği vardır, ancak Darwall, 2006, ek olarak, 3, bu tür etkileşimin özünün, her ortağın diğerine eşit bir birey olarak belirli bir saygı göstermesi ve diğerinden de aynı saygıyı beklemesi olan karşılıklı tanıma olduğunu, yani ortaklar arasında temelde işbirlikçi bir tutum olduğunu öne sürmektedir. Dolayısıyla, evrimsel öneri şudur ki, erken insanlar, belki de yaklaşık 400 bin yıl önce homo heidelbergensiz, büyük maymunların paralel grup faaliyetlerini, örneğin, sen ve ben maymunu paralel olarak kovalıyoruz, gerçek anlamda ortak işbirlikçi faaliyetlere, örneğin, maymunu birlikte kovalıyoruz, her birimizin kendi rolü var, dönüştüren ortak niyet için beceriler ve motivasyonlar geliştirdiler. Ve ayrıca büyük maymunların paralel bakma davranışlarını, örneğin, sen ve ben muzu ayrı ayrı inceliyoruz, gerçek anlamda ortak dikkate, örneğin, muzu birlikte inceliyoruz, her birimizin kendi bakış açısı var, dönüştürdüler. Ancak erken insanlar bunu çağdaş insanların yaptığı gibi, yani nispeten kalıcı kültürel gelenekler ve kurumlar şeklinde yapmadılar. Aksine, en erken işbirlikçi faaliyetleri, belirli bir kişiyle belirli bir vesileyle belirli hedefler için geçici işbirlikleriydi ve ortak dikkatleri de benzer şekilde bu ikinci şahıs bakış açısıyla yapılandırılmıştı. Bu durumda ortakla ikinci şahıs düzeyinde ortak bir etkileşim olurdu, ancak işbirliği sona erdiğinde biz niyeti de sona ererdi. Bu türden tekrarlanan deneyimlerden şematize edilen bilişsel model, Diğer belirli ortaklarla doğrudan sosyal etkileşim halindeyken eş zamanlı paylaşım ve bireyselliğin çift düzeyli bir yapısıydı, bu yapı, bir tür ortak zemin ve tekrarlayan zihin okuma ile destekleniyordu. Bu ikinci şahıs, çift düzeyli sosyal etkileşimin bilişsel modeli, insana özgü olan hemen hemen her şeyin temelini attı. Bu model, niyetler ve bakış açıları hakkındaki çıkarımları içeren, İnsana özgü işbirlikçi iletişim biçimleri için ortak niyet altyapısını sağladı, bir sonraki bölümde göreceğimiz gibi, ve nihayetinde, insan türünü modern insan dünyasına getiren kültürel geleneklerin, normların ve kurumların temelini oluşturdu, bir sonraki bölümde göreceğimiz gibi, yeni bir işbirliğine dayalı iletişim biçimi. İlk insanlar eylemlerini ve dikkatlerini ortak bir zemine dayanarak koordine ediyorlardı. Ancak daha karmaşık şekillerde koordinasyon sağlamak, örneğin, çeşitli koşullar altında bir işbirliğinde belirli rollerimizi planlamak veya bir dizi ortak eylem planlamak, yeni bir tür işbirlikçi iletişim gerektiriyordu. Antik büyük maymunların jestleri ve seslendirmeleri bu koordinasyon işini yapamazdı. Birincisi, tamamen kendi çıkarlarına yönelikti ve bu, ortak bir hedefe yönelik karşılıklı işbirliğiyle bağdaşmazdı. İkincisi, yalnızca başkalarının davranışlarını doğrudan düzenleme girişimlerinde kullanılıyordu ve bu, yiyecek arama gibi dışsal durumlar ve varlıklar üzerinde referanslı olarak eylemleri ve dikkati koordine etme ihtiyacıyla bağdaşmazdı. Thomasello, 2008, benzersiz insan işbirlikçi iletişiminin ilk biçimlerinin başkalarına kendileriyle ilgili durumları yardımcı bir şekilde bildirmek için kullanılan doğal işaret etme ve mimik hareketleri olduğunu savundu ve kanıtlar sundu. İşaret etme ve mimik hareketi, ortak bir dili paylaşmayan insanların bile en azından bazı ortak noktaları olan bağlamlarda etkili bir şekilde iletişim kurmak için kullanabileceği insan evrenselleridir. Ancak bunu yapmak, bu ortak zemin bağlamında son derece zengin ve derin bir kişiler arası niyet ve çıkarım kümesi gerektirir. Eğer size bir ağacın yönünü işaret edersem veya sizin için bir ağacı mimikle gösterirsem, herhangi bir ortak zemin olmadan, size neyi iletmeyi amaçladığım veya neden ilettiğim konusunda çıkarımlarınızı yönlendirecek hiçbir şeyiniz olmaz. Bu nedenle işaret etme ve mimik hareketi, erken insanlar için yeni sosyal koordinasyon sorunları yarattı sadece başkalarıyla eylemleri koordine etmekle kalmayıp, aynı zamanda niyet durumlarını da koordine etmekle ilgili ve bu yeni koordinasyon sorunlarını çözmek yeni düşünme biçimleri gerektirdi. İletişim kurmak için yeni bir motivasyon, ortakların birbirine bağımlı olduğu işbirlikçi faaliyetlerde, her ortağın diğerinin rolünü oynamasına yardımcı olması kendi çıkarınadır. Bu, diğer maymunlarda bulunmayan, insan iletişiminde yeni bir güdünün temelini oluşturur, diğerine, onunla ilgili durumlar hakkında bilgi vererek yardımcı olma güdüsü. Bu güdünün ortaya çıkmasına, ortak bir işbirlikçi faaliyet bağlamında, yönlendirici iletişim ve bilgilendirici iletişimin açıkça birbirinden ayrı olmaması yardımcı olmuştur. Çünkü ortakların bireysel güdüleri birbirine çok yakından bağlıdır. Dolayısıyla, birlikte bal topluyorsak ve siz kendi rolünüzde zorlanıyorsanız, size bir çubuk gösterebilirim, bu, onu kullanmanız için bir yönlendirmedir veya alternatif olarak, sadece varlığını size bildirmek amacıyla çubuğu gösterebilirim, çünkü onu görürseniz büyük olasılıkla kullanmak isteyeceğinizi biliyorum. Ortak bir hedef için birlikte çalışırken, her ikisi de işe yarar çünkü çıkarlarımız birbirine çok yakındır. Evrimsel öneriye göre, ilk insanların işbirlikçi iletişimdeki ilk eylemleri, ortak işbirlikçi faaliyetlerdeki işaret etme hareketleriydi ve bunların altında, henüz talep etme ve bilgilendirme arasında ayrım yapılmamış bir iletişimsel güdü yatıyordu. Ancak bir noktada ilk insanlar, sadece işbirliği devam ederken değil, daha genel olarak da başkalarıyla olan karşılıklı bağımlılıklarını anlamaya başladılar. Eğer en iyi ortağım bu gece açsa, yarınki yiyecek arama için iyi durumda olması için ona yardım etmeliyim. Ve işbirlikçi faaliyetlerin dışında, sizden kendi yararım için yardım istemem ile size yararlı bir şekilde bilgi vermem arasındaki fark son derece açık hale geliyor. Böylece ilk insanlar için, herkesin hem anladığı hem de ürettiği, İşaret diliyle iletişim kurmanın iki farklı güdüsü ortaya çıktı, talep etme ve bilgilendirme. Büyük maymunlar deneylerde birlikte çalıştıklarında, her türlü kasıtlı iletişim neredeyse tamamen yok denecek kadar azdır. Maymunlar diğer bağlamlarda birbirleriyle iletişim kurduklarında ise bu her zaman yönlendirici niteliktedir. Buna karşılık, yaklaşık 14 ila 18 aylıkken, Başkalarıyla anlamlı bir şekilde işbirliği yapabilecekleri andan itibaren, küçük çocuklar ortak faaliyetlerini koordine etmek için işaret etme hareketini kullanırlar, bu hareketin amacının talep mi yoksa bilgilendirme mi olduğu konusunda yine de belirgin bir belirsizlik vardır. Ancak işbirlikçi faaliyetlerin dışında, 12 aylık bebekler bile bazen sadece aranan bir nesnenin yerini bildirmek gibi şeyler için işaret ederler. Örneğin, Liszovski ve arkadaşları, 2006, 2008, 12 aylık bebekleri, bir yetişkinin bir nesneyi yanlış yere koyduğunu veya bir şekilde izini kaybettiğini gözlemledikleri ve ardından aramaya başladıkları çeşitli durumlara yerleştirdiler. Bu durumlarda bebekler, aranan nesneyi işaret ediyorlardı, çoğu zaman aynı şekilde yanlış yere konulmuş ancak yetişkinin ihtiyacı olmayan nesneleri dikkat dağıtıcı olarak göstermek yerine, ve bunu yaparken nesneyi kendileri için istediklerine dair hiçbir işaret göstermiyorlardı, sızlanma, uzanma ve benzeri yok. Bebekler sadece yetişkine aranan nesnenin yerini bildirerek yardımcı olmak istiyorlardı. Bilgilendirici iletişim güdüsünün, genel büyük maymun yönlendirme güdüsüyle birlikte ortaya çıkışı, insana özgü düşüncenin evrimi için üç önemli sonuç doğurdu. Birincisi, bilgilendirici güdü, iletişimcileri başkalarını dürüst ve doğru bir şekilde, yani gerçeğe uygun olarak bilgilendirmeye adanmaya yönlendirdi. Başlangıçta işbirliğine dayalı faaliyetler sırasında, ancak daha sonra daha genel olarak, insanların karşılıklı bağımlılığı işbirliğine dayalı faaliyetlerin dışına yayıldıkça, bireyler işbirlikçi olarak görülmek istiyorlarsa, her zaman başkalarıyla dürüst bir şekilde iletişim kurmaya kendilerini adadılar. Elbette, yine de yalan söyleyebilirsiniz, bencil bir nedenle, mızrağımı nerede aramamı istediğinizi gösterirsiniz, oysa gerçekte de orada değildir. Ancak yalan söylemek, ancak önce karşılıklı bir işbirliği ve güven varsayımı varsa işe yarar, sadece yalan söylersiniz çünkü benim sizin bilginize doğru olarak güveneceğimi ve buna göre hareket edeceğimi bilirsiniz. Dolayısıyla, dilsel ifadelerin nesnel bir özelliği olarak gerçeğe ulaşmak için hala kat edilecek yol olsa da, insanların dünyayı herhangi bir bencil amaçtan bağımsız olarak doğru bir şekilde tanımlama konusundaki bağlılığının kökenlerini açıklamak istiyorsak, başkalarını dürüstçe bilgilendirmeye, kendi yararımıza değil, bağlı olmak başlangıç noktasıdır. Bu nedenle, gerçek kavramı insan ruhuna bireysel niyetin ve bilgi edinmede doğrula odaklanmanın ortaya çıkmasıyla değil, aksine ortak niyetin ve başkalarıyla işbirliği içinde iletişim kurmaya odaklanmanın ortaya çıkmasıyla girmiştir. Bu yeni işbirlikçi iletişim biçiminin ikinci önemli sonucu, yeni bir çıkarım türü, yani bir alaka çıkarımı yaratmasıydı. İşbirlikçi bir iletişim eyleminin alıcısı kendine şu soruyu sorar, birlikte onun bana yardım etmeye çalıştığını bildiğimize göre, bana işaret ettiği durumun benim endişelerimle ilgili olduğunu neden düşünüyor? Büyük maymunları düşünün, bir insan yerde duran bir yiyeceğe işaret edip bakarsa, maymunlar işaret etme, bakma hareketini takip ederek yiyeceğe ulaşır ve onu alırlar, hiçbir çıkarım gerekmez. Ancak yiyecek iki kovadan birinde saklıysa, ve maymun bunun sadece birinde olduğunu biliyorsa, ve bir insan daha sonra bir kovaya işaret ederse, maymunlar hiçbir şey anlamaz. Maymunlar insanın işaret etme ve bakma hareketini takip ederek kovaya bakarlar, ancak daha sonra insanın dikkatini oraya yönlendirmesinin, mevcut yiyecek arayışlarıyla bir şekilde ilgili olduğunu düşündüğü için olduğu gibi görünüşte basit olan çıkarımı yapmazlar. Bu çıkarımı yapmazlar çünkü insanın onlara yardımcı olmak amacıyla bilgi vermeye çalıştığı akıllarına gelmez, çünkü maymun iletişimi her zaman yönlendiricidir ve bu da insanın neden sıkıcı kovalardan birini işaret ettiğine tamamen ilgisiz oldukları anlamına gelir. Önemli olan, maymunların insan davranışlarından hiç çıkarım yapamayacakları anlamına gelmemesidir. Bir insan önce onlarla rekabetçi bir durum kurduğunda ve sonra umutsuzca kovalardan birine uzandığında, büyük maymunlar yiyeceğin o kova da olması gerektiğini hemen anlarlar. Rekabetçi çıkarımı yaparlar, o kovada istiyor, bu nedenle yiyecek orada olmalı, ancak işbirlikçi çıkarımı yapmazlar, yiyeceğin o kovada olduğunu bilmemi istiyor. Bu davranış biçimi, insan bebeklerinin davranış biçimiyle belirgin bir tezat oluşturmaktadır. Aynı durumda, henüz 12 aylık olan dil öncesi bebekler, yetişkinin kendilerine mevcut arayışlarıyla ilgili bir şey gösterdiğine güvenirler, bilgilendirici amacı kavrarlar, ve bu nedenle işaret edilen kovanın ödülü içeren kova olduğunu hemen bilirler. Bu tür durumlarda işbirliği varsayımı insanlar için o kadar doğaldır ki, iletişim kuran kişinin alıcıya onun için ilgili bir bilgiye sahip olduğunu vurgulamak için kullandığı özel bir sinyal seti, göz teması ve diğerine sesli olarak hitap etme gibi açık sinyaller geliştirmişlerdir. Dolayısıyla, evrimsel bir örnek olarak, birlikte yiyecek ararken, Göz teması kurarak ve heyecanlı bir seslendirmeyle size bir çalıdaki meyveleri işaret ettiğimi varsayalım. Siz bakarsınız ve çalıyı görürsünüz, ancak ilk başta meyve yoktur. Bu yüzden kendinize sorarsınız, neden bu çalının benim için önemli olduğunu düşünüyor ve bu sizi gerçekten önemli olan bir şeyi daha dikkatli aramaya yönlendirir ve böylece meyveleri bulursunuz. Bir iletişimci olarak, alıcı olarak sizin, ancak ve ancak dikkatinizi işbirliğine dayalı olarak yönlendirdiğimi gördüğünüz takdirde bu sürece dahil olacağınızı biliyorum ve bu yüzden bunu yaptığımı bilmenizi sağlamak istiyorum. Bu nedenle, sadece burada meyveler olduğunu bilmenizi değil, aynı zamanda bunu bilmenizi istediğimi de bilmenizi istiyorum. Böylece çıkarımsal süreci sonuna kadar takip edeceksiniz. Size açıkça hitap ederek ve karşılıklı işbirliği beklentimize dayanarak, aslında bunu bilmek isteyeceksiniz diyorum ve siz de bilmek istiyorsunuz çünkü çıkarlarınızı gözettiğime güveniyorsunuz. Bu yeni işbirlikçi iletişim biçiminin üçüncü ve son sonucu, en azından başlangıç aşamasında, Açıkça talep ve bilgilendirici tonlamalarla ifade edilen iletişimsel güç ile işaret etme hareketiyle belirtilen durumsal veya önermeli içerik arasında bir ayrımın ortaya çıkmasıydı. İlk insanlar artık bir çalıdaki meyveleri, tonlamayla ifade edilen iki farklı amaçla işaret edebiliyorlardı. Ya alıcının kendisi için bazı meyveler getirmesini umarak ısrarcı bir talep tonlaması ya da alıcıya meyvelerin yerini bildirmek ve kendisinin de biraz almasını sağlamak için NÖTR bir tonlama. Böylece, iletişimsel güç ve iletişimsel içerik arasında net bir ayrımımız var, iletişimsel içerik meyvelerin varlığıdır ve iletişimsel güç ya talep edici ya da bilgilendiricidir. Elbette bunların hepsi örtüktür ve bu nedenle, geleneksel-dilsel iletişimde çok önemli olan iletişimsel güç ve içerik arasındaki gelenekselleşmiş ve açık ayrımı elde etmek için hala kat etmemiz gereken bir yol var. Ancak buradaki çığır açan nokta, referanssal, durumsal, önermeli, içeriğin, iletişimcinin dikkati ona yönlendirme güdülerinden veya niyetlerinden nispeten bağımsız olmasıdır. Böylece, ilk insanların ortak işbirlikçi faaliyetleri, İletişimleri için yeni bir motivasyonel altyapı yarattı, birbirlerini faydalı ve dürüst bir şekilde bilgilendirme konusunda işbirlikçi bir motivasyon. Bu durum, alıcıları, iletişim kuranın belirli bir yöne bakmanın kendi endişeleri için neden önemli olduğunu düşündüğünü anlamak için önemli çıkarımsal çalışmalar yapmaya motive etti, bu da iletişim kuranları, alıcı için önemli bir şey olduğunda bunu duyurmaya motive etti. Ve artık iki farklı iletişimsel güdünün, talepkar ve bilgilendirici, mümkün olması, iletişim eyleminin durumsal, önermeli, içeriğinin, iletişim kuranın belirli niyet durumlarından bağımsız olarak kavramsallaştırılmaya başlandığı anlamına geliyordu. İletişim kurmak için yeni düşünme biçimleri. İletişimde yardımcı ve işbirlikçi olma güdüsü, bilişsel açıdan bakıldığında, iletişimcilerin belirli bir durumda alıcı için hangi durumların önemli olduğunu belirleyebilmeleri gerektiği anlamına geliyordu. Tersine, alıcıların da amaçlanan durumu ve bunun kendileri için önemini belirleyebilmeleri gerekiyordu, özünde, iletişimcinin işaret etme hareketinin yönünde hangi durumun bu durumda kendileri için önemli veya ilginç olduğunu düşündüğünü ve nedenini belirleyerek, Temel sorun, iletişimcinin alıcıya işaret etmek istediği şeyin iletişimsel niyetinin beş örneğin ağaçta muz olduğu veya ağaçta yırtıcı hayvan olmadığı gibi, olgusal bir durum olmasıdır. Ancak işaret etme eylemi uzan parmak her durumda aynıdır. Bulmaca şu, aynı algısal sahnede alıcıya farklı durumları nasıl işaret edebiliriz? Bu bulmacanın anahtarı, iletişimsel bir etkileşimdeki katılımcıların, İletişim eyleminin alıcı için önemini karşılıklı olarak varsaymaları ve bu önemin her zaman ortak zeminimizde bulunan bir şeyle ilişkili olmasıdır. İletişimden bağımsız olarak, bir durum sizin için kendi bireysel nedenlerinizden dolayı önemlidir. Ancak iletişimde dikkatinizi o duruma başarılı bir şekilde çekebilmem için, bunun sizin için önemli olduğunu bildiğimi bilmeniz gerekir, hatta, ortak zeminimizde bunun sizin için önemli olduğunu birlikte bilmeliyiz. En basit durum, ortak hedefimiz tarafından oluşturulan anlık ortak zeminle işbirliği içinde olduğumuz zamandır. Örneğin, tüm gün muz aradık ama bulamadık, doğal olarak muz ağacına doğru işaret etmemin size o ağaçta muz olduğunu göstermek için olduğunu varsayacaksınız. Öte yandan, birkaç dakika önce muzları birlikte gördük ama ağaçta bir yırtıcı hayvan vardı ve bu yüzden bekledik ve şimdi yırtıcı hayvan gitmiş gibi görünüyor, Doğal olarak size ağaçta artık yırtıcı hayvan olmadığını gösterdiğimi varsayacaksınız. Maymunlar bu tür işbirlikçi iletişim kurmadıkları için mümkün olmayan ortak bir zemin ve karşılıklı bir önem varsayımı, uzanan parmağın yönünde fikir birliğine varılmasını sağlar. İkinci bölümdeki analizi takiben, ilgili durumlar, bireylere hedeflerine ulaşmaları ve değerlerini korumaları için fırsatlar ve veya engeller sunan durumlardır. Dolayısıyla, meyve ararken uzaktaki bir muz ağacını işaret edersem, o anda sadece yaprakları görseniz bile, yaprakların varlığını işaret ettiğimi asla düşünmezsiniz, çünkü yaprakların varlığı yaptığımız şeyle hiçbir şekilde ilgili değildir. Bunun yerine, örneğin yaprakların arkasında bazı muzlar görene kadar aramaya devam edersiniz, muzların varlığı yaptığımız şeyle son derece ilgilidir. Bu sürecin bir diğer boyutu da, Yalnızca yeni durumların iletişimsel olarak ilgili olmasıdır, çünkü şu anda paylaşılan durumların işaret edilmesine gerek yoktur. Bu nedenle, yukarıdaki örnekte, avcı muz ağacından ayrıldıktan sonra, avcının yokluğunu belirtmek amacıyla muz ağacını işaret ettim ve siz bunu kolayca fark ettiniz. Muzların varlığı da son derece ilgiliyken, avcının yokluğunu nasıl kastedip sizde siz de bunu nasıl çıkarım yapabilirsiniz? Çünkü muzların varlığı zaten mevcut ortak noktamızda yer alıyordu, bu yüzden bu durumu size belirtmem gereksiz olurdu. Yardımcı olmak istiyorsam, sizin için yeni olan durumları belirtmeliyim, yoksa neden uğraşayım ki? Dolayısıyla, insan işbirliğine dayalı iletişimde, hem iletişimciler hem de alıcılar, ortak zeminlerinde iletişimcilerin alıcılar için hem ilgili hem de yeni olan durumları belirtmesi gerektiği varsayımını karşılıklı olarak kabul ederler. Belki de şaşırtıcı olsa da, küçük bebekler bile belirli diğer bireylerle ortak noktalarını takip etme ve bunu işaret etme hareketlerinin hem anlaşılmasında hem de üretilmesinde ilgili olup olmadığını belirlemek için kullanma konusunda beceriklidirler. Örneğin, Liebal ve arkadaşları, 2009, bir yaşındaki bir bebek ve bir yetişkinin birlikte oyuncakları toplayıp bir sepete koyarak temizlik yapmalarını sağlamıştır. Bir noktada yetişkin durmuş ve hedef oyuncağı işaret etmiş, bebek de onu sepete koymuştur. Ancak, bebek ve yetişkin tam olarak aynı şekilde temizlik yaparken, bu bağlamı paylaşmayan ikinci bir yetişkin odaya girip hedef oyuncağı tam olarak aynı şekilde işaret ettiğinde, bebekler oyuncağı sepete koymamış, çoğunlukla onu ona vermişlerdir, muhtemelen ikinci yetişkin temizlik oyununu onlarla ortak bir zemin olarak paylaşmadığı için. Dolayısıyla bebeklerin yorumları her iki durumda da aynı olan kendi mevcut ben merkezci faaliyetlerine ve ilgi alanlarına değil, işaret eden yetişkinlerin her biriyle paylaştıkları deneyime bağlıydı. Başka bir çalışmada Liebal ve arkadaşları, 2010 aynı yaştaki bebeklerinde alıcıyla ortak noktalarına bağlı olarak farklı şekilde puan ürettiklerini bulmuşlardır. Aynı yaş aralığındaki bebekler de, işaret eden bir yetişkinin kendileri için neyin önemli olduğunu düşündüğünü belirlemek için karşılıklı bir yenilik varsayımı kullanırlar. Örneğin, Mol ve arkadaşları, 2006-18 aylık bebeklerin bir yetişkin ve oyuncak bir davulla oynamasını sağlamıştır. Odaya yeni bir yetişkin girip davulu heyecanla işaret ettiğinde, çocuk onun havalı davuldan bahsettiğini varsaymıştır. Ancak, çocukla az önce davulun keyfini paylaşan yetişkin aynı şekilde heyecanla davulu işaret ettiğinde, çocuk onun davuldan heyecan duyduğunu varsaymamıştır, nasıl heyecan duyabilirdi ki, çünkü bu bizim için eski bir haber. Aksine, çocuklar yetişkinin heyecanının, daha önce fark etmedikleri davulla ilgili yeni bir şeyden kaynaklandığını varsaymış ve bu nedenle, örneğin davulun yetişkinin tarafındaki yeni bir özelliğe dikkat etmişlerdir. Bebekler, işaret etme eylemlerinde de paylaşılan ve yeni bilgiler arasındaki bu ayrımı kullanırlar. Örneğin, 14 aylık bir bebek annesinin mama sandalyesini yemek masasına koymasını istediğinde, bir keresinde sandalyeyi işaret etti, çünkü o ve annesi zaten masadaki boş alana dikkatlerini vermişlerdi, başka bir keresinde ise masadaki boş alana işaret etti, çünkü o ve annesi zaten sandalyeye dikkatlerini vermişlerdi. Her iki durumda da bebek aynı şeyi istiyor sandalyesinin masaya konulmasını ancak etkili bir şekilde iletişim kurmak için, kendisinin ve annesinin odaklandığı nesnenin zaten ortak noktalarının bir parçası olduğunu varsayıyor ve bu nedenle annesinin fark etmemiş olabileceği durumun yeni yönünü işaret ediyor. Bu tür işbirlikçi, açık çıkarımsal, iletişime katılmak, bazı yeni düşünme biçimlerini gerektirir. Aslında, düşünme sürecinin üç bileşeni de, temsil, çıkarım ve öz denetim, sosyalleşmelidir. Temsil açısından bakıldığında, temel yenilik, iletişimsel etkileşimdeki her iki katılımcının da durum ve unsurları hakkındaki birbirlerinin bakış açılarını temsil etmesi gerektiğidir. Dolayısıyla, iletişimci, alıcının dikkatini mevcut algısal sahnede içkin olan birçok olası durumdan gerçek benzeri temsillerden birine odaklamaya çalışır, örneğin, ağaçta muz var veya ağaçta yırtıcı hayvan yok. Bu iletişimsel eylem, sahneyi alıcı için perspektiflendirir. Ayrıca, öğeler, örneğin, ateş yakıyorsak, size bir kütüğün varlığını göstermem, o kütüğü yakacak odun olarak yorumlar. Ama mağarayı temizliyorsak, size aynı kütüğün varlığını göstermem, onu çöp olarak yorumlar. Nesne seçimi görevinde, iletişimci kovayı fiziksel bir nesne veya su taşıma kabı olarak değil, konum olarak işaret eder, size ödülün orada olduğunu bildiriyorum. İşbirlikçi işaret etme, böylece şeylerin farklı kavramsallaştırmalarını veya yorumlamalarını yaratır. Bunlar, dilsel varlıkların aynı varlığı alternatif farklı tanımlamalar veya görünümsel şekiller altına yerleştirme yeteneğini önceden haber verir, bu, insan kavramsal düşüncesinin ayırt edici özelliklerinden biridir, ancak bunu, açık anlamsal içeriğe sahip herhangi bir geleneksel veya sembolik araç kullanmadan yapar. Çıkarım açısından, kilit nokta, işbirlikçi iletişimde kullanılan çıkarımların sosyal olarak tekrarlayıcı olmasıdır. Dolayısıyla, yukarıda bahsedilenlerin hepsinde, bireylerin partnerin niyetleri hakkında benim niyet durumlarıma yönelik çıkarımlar yapmaları arasında bir tür karşılıklı etkileşim söz konusudur. Örneğin, nesne seçimi görevinde, alıcı, iletişim kuranın yiyeceğin o kovada olduğunu bildiğini kastettiği çıkarımını yapar, bu, büyük maymunların yapmadığı sosyal olarak tekrarlayıcı bir çıkarımdır. Bu çıkarım, her durumda, şöyle bir şey gibi, Tüm dengelimsel bir sıçrama gerektirir, onun aksi takdirde sıkıcı olan o kovaya doğru işaret etmesi, eğer ödülün nerede olduğunu bildiğimi kast ediyorsa, mantıklı olur, yani, ortak zemin, alaka ve yenilikle tutarlı olur. İletişim kuran kişi ise, alıcının bu tüm dengelimsel sıçramayı uygun şekilde yapmasına yardımcı olmaya çalışır. Bunu yapmak için, en azından birçok durumda, iletişim kuran kişi bir tür simülasyon veya düşünme sürecine girmelidir, bu süreçte, belirli bir yöne işaret etmenin alıcının belirli bir çıkarım yapmasına nasıl yol açacağını hayal eder, eğer bu yöne işaret edersem, alıcı benim niyetlerim hakkında, onun niyet durumlarına yönelik hangi çıkarımları yapacak? Ve sonra, alıcı çıkarım yaparken, iletişim kuran kişinin, iletişimsel niyetleri hakkında ne tür bir çıkarım yapmasının muhtemel olduğunu dikkate alabilir. Ve bu böyle devam eder. Son olarak, öz denetim açısından, kilit nokta, bu şekilde iletişimsel olarak çalışabilmenin, bireylerin yeni bir şekilde öz denetim yapmasını gerektirmesidir. Maymunların bilişsel öz denetiminin aksine, bu yeni yol sosyaldi. Özellikle, bir birey başkasıyla iletişim kurarken, aynı anda kendisini onu anlamaya çalışan alıcının rolünde hayal ediyordu. Böylece, iletişim kuranların, iletişim eyleminin iyi formüle edilip edilmediğini ve dolayısıyla anlaşılıp anlaşılmayacağını kontrol etmek için alıcının bakış açısını simül ettikleri yeni bir öz denetim türü doğdu. Bu, erken dönem insanların işbirliği tartışmasında daha önce belirtildiği gibi, öz imaj kaygısına tamamen benzemez, burada bireyler, İşbirlikçilikleri nedeniyle başkaları tarafından nasıl değerlendirildiklerini simül ederler, sadece bu durumda değerlendirilen şey anlaşılabilirliktir. Önemli olan, bu iki tür öz izlemenin de ikinci şahıs bakış açısıyla normatif olmasıdır, birey, kendi davranışını diğer sosyal aktörlerin nasıl değerlendireceği perspektifinden değerlendirir. Levinson, 1995, bu süreç hakkında şöyle der, Eylemlerimizin koordineli olması gerektiği düşüncesiyle hareket etmeye başladığımızda düşüncemizde olağanüstü bir değişim olur, o zaman eylemlerimizi kendiliğinden anlaşılır olacak şekilde tasarlamamız gerekir. İşbirlikçi iletişimde anlaşılabilirlik için yapılan bu sosyal öz izleme, sosyal rasyonelliğin modern insan normlarının temelini oluşturur, burada sosyal rasyonellik, kişinin partneri için iletişimsel olarak anlamlı olmak anlamına gelir. İşbirlikçi iletişimde yer alan bu yeni düşünme süreçleri, küçük çocuklarla yapılan iki çalışmayla iyi bir şekilde örneklendirilebilir. İlk olarak, iletişim kuran kişinin bakış açısından, Lissowski ve arkadaşları, 2009, tarafından 12 aylık bebeklerle yapılan bir çalışma bulunmaktadır. Bu çalışmada, bir yetişkin, bebeğin sürekli olarak belirli bir tür nesneye ihtiyaç duyduğu bir oyun oynadı, bu nesne her zaman tabağın aynı yerinde bulunuyordu. Bir noktada, bebek bu nesnelerden birine ihtiyaç duydu, ancak etrafta hiçbiri yoktu. Bir tane almak için, birçok bebek yetişkine boş tabağı, yani her ikisinin de bu tür nesnelerin genellikle bulunduğunu ortak olarak bildiği yeri işaret etme stratejisine başvurdu. Bu iletişimsel eylemi gerçekleştirmek için, bebeğin yetişkinin anlama sürecini taklit etmesi gerekiyordu, eğer tabağı işaret edersem, onun niyet durumlarına yönelik niyetlerim hakkında, hangi çıkarımı yapacak? Bunun sadece basit bir çağrışım olmadığını, çağrışımsal öğrenme yeteneğine sahip olan şempanzelerin aynı düzende insanın dikkatini boş tabağa yönlendirmeye çalışmamaları, Aynı çalışmada diğer bağlamlarda işaret etme girişimlerinde bulunmuş olsalar bile, göstermektedir. Çocuklar, yetişkinin niyetleri hakkındaki çıkarımlarını taklit ederek kendi niyet durumlarına yönelik çıkarımlar yapmışlardır. Süreci daha da çarpıcı bir şekilde ve anlama açısından göstermek için işaretleme olgusunu ele alabiliriz. Bazı durumlarda, bir iletişimci iletişim eyleminde bir şeyi sıra dışı olarak işaretleyebilir, örneğin, Tonlama vurgusuyla, böylece alıcı normal çıkarımı değil, farklı bir çıkarımı yapacaktır. Örneğin, Liebal ve arkadaşları, 2011, bir yetişkin ve 2 yaşında bir çocuğun oyuncaklarını büyük bir sepete topladığını gözlemlemiştir. Normal şartlarda, yetişkin yerdeki orta boy bir kutuyu işaret ettiğinde, çocuk bunun kutuyu da sepete toplaması gerektiği anlamına geldiğini düşünmüştür. Ancak bazı durumlarda yetişkin, gözlerini kırpıştırarak ve çocuğa yönelik ısrarcı bir şekilde kutuyu işaret etmiştir, bu açıkça normal bir davranış biçimi değildi. Yetişkinin normalden farklı bir şey kastettiği açıktı. Bu durumda, birçok çocuk yetişkine şaşkınlıkla bakmış, ancak daha sonra kutuyu açıp içindekilere bakmış ve toplamıştır. Bu davranışın en basit yorumu, Çocuğun yetişkinin normal bir noktayı nasıl yorumlayacağını önceden tahmin ettiğini, kendisinin ise bunu istemediğini ve bu nedenle işaret etme hareketini, çocuğun farklı bir yorum arayışına yönlendirecek şekilde yaptığını anlamasıdır. Bu, çocuğun yetişkinin kendi düşüncesi hakkında ne düşündüğünü düşünmesidir. Dolayısıyla, insan işbirlikçi iletişiminde gerçekleşen düşünme biçimi, perspektifsel ve sosyal olarak yinelemeli olması bakımından evrimsel olarak yenidir. Bireyler, en azından iletişim kurdukları partnerlerinin kendi düşünceleri hakkında düşünmelerini, simülasyon yapmalarını, hayal etmelerini, çıkarımlar yapmalarını, düşünmelidirler, simülasyon yapmalı, hayal etmeli, çıkarımlar yapmalıdırlar. Büyük maymunlar bu tür çıkarımlar yapma belirtisi göstermezler ve örneğin, nesne seçimi görevinde en basit işbirlikçi işaret etme eylemlerini bile anlayamamaları, aynı görev ortamında yinelemeli olmayan çıkarımlar yaparken, bunu yapmadıklarına dair olumlu kanıt sağlar. İşbirlikçi iletişimdeki insan düşüncesi ayrıca yeni bir tür sosyal öz izlemeyi de içerir. Burada iletişim kuran kişi alıcının kendi niyetlerine yönelik niyetleri konusunda hangi bakış açısını benimsediğini veya benimseyeceğini hayal eder ve böylece onun bunu nasıl anlayacağını hayal eder. Sonuç olarak, insan iletişiminin evrimsel öyküsünün bu noktasında, bireylerin birbirlerine yeni ve ilgili durumları işaret ederek niyet durumlarını ve dolayısıyla eylemlerini koordine etmeye çalıştıkları görülmektedir. Bu, aralarında belirli bir miktarda ve türde ortak nokta bulunmasına dayanır ve ayrıca, etkileşimde bulunanların birbirlerinin bakış açıları ve niyet durumları hakkında bir dizi iç içe geçmiş ve sosyal olarak yinelemeli çıkarım yapmasını gerektirir. Pandomim'de sembolleştirme, işaret etme hareketinin ötesinde, insanların kullandığı ikinci doğal iletişim biçimi, kendiliğinden oluşan, geleneksel olmayan ikonik jestler veya pandomimdir. Bu jestler, başkalarının hayal gücünü mevcut olmayan varlıklara, eylemlere veya durumlara yönlendirmek için kullanılır. İkonik jestler, işaret etmede olduğu gibi, dikkati yalnızca deiktik dik olarak durumlara yönlendirmekten öteye geçerek, bir varlığı, eylemi veya durumu dışsal bir ikonla sembolize eder. İkonik jestler doğaldır çünkü normalde etkili olan kasıtlı eylemleri özel bir şekilde kullanırlar. Alıcı, bunları gözlemleyerek, iletişimcinin pandomimini yaptığı gerçek eylemleri veya nesneleri hayal edebilir ve daha sonra, ortak zeminleri bağlamında, iletişimsel niyetine ilişkin uygun çıkarımı yapabilir. İkonik jestlerin bilgilendirici kullanımlarına örnek olarak, elini yılan gibi kaydırarak yakındaki bir yılanı haber vermek, kafasında geyik boynuzu taklidi yaparak veya sesini taklit ederek, Su birikintisinin yanındaki geyiği haber vermek veya bir arkadaşın nerede olduğunu yüzerken ki hareketlerini taklit ederek belirtmek verilebilir. Uygun ortak zeminle, bu tür jestler her türlü gerçek dışı durumu çok etkili bir şekilde iletebilir. İnsan dışı primatların hiçbiri ikonik jestler veya seslendirmeler kullanmaz. Büyük maymunlar, insanların yemek yeme veya içme hareketlerini taklit etmek için elleriyle yaptıkları gibi kolayca jestler yapabilirlerdi, ancak yapmazlar. Hatta büyük maymunlar ikonik işaretleri bile anlamazlar. Değiştirilmiş bir nesne seçimi deneyinde, bir insan yiyeceğin saklandığı nesnenin bir kopyasını kaldırdı. İki yaşındaki çocuklar bunun benzer görünümlü bir nesne aramak anlamına geldiğini biliyordu. Oysa şempanzeler ve orangutanlar bilmiyordu. Devam eden araştırmalarımızda, maymunlardan ikonik jestler yapmalarını, bunun kendileri için faydalı olacağı durumlarda, örneğin, bir insana sadece kendilerinin nasıl çalıştırılacağını bildikleri bir aletten nasıl yiyecek çıkaracaklarını göstermek gibi, sağlamaya çalışıyoruz. Ancak şimdiye kadar başarılı olamadık. Muhtemelen, büyük maymunlar ikonik jestleri anlamazlar çünkü görünüşte sizin için, işbirliğiyle, olarak işaretlenmiş iletişimi anlamazlar. Bir maymun birinin bir fındığı çekiçle çaktığını görürse, ne yaptığını gayet iyi bilir, ancak herhangi bir taş veya fındık yokken çekiçleme hareketi yaptığını görürse, sadece şaşkına döner. İkonik jestleri anlamak için, normal araçsal bağlamlarının dışında gerçekleştirilen kasıtlı eylemleri iletişim olarak görebilmek gerekir. Çünkü bu eylemler, iletişim kuran kişi tarafından çeşitli açık sinyaller, örneğin, göz teması yoluyla bu şekilde işaretlenir. Leslie'nin, 1987, taklit üzerine yaptığı bir analojiyi genişletirsek, tuhaf eylem, Sadece iletişim için olarak işaretlenerek, doğrudan araçsal bir eylem olarak yorumlanmaktan ayrıştırılmalıdır. Bir bireyin ikonik bir jest üretmesi için bir diğer ön koşul, vücuduyla gerçek bir eyleme veya nesneye benzeyen bir eylem üretebilmesidir. Muhtemelen bunu yapabilme yeteneği, insanların diğer maymunlara kıyasla özellikle yetenekli olduğu taklit etme yeteneğinden kaynaklanmaktadır. İlk insanlar bir şekilde, gerçekte değil, ancak açık bir iletişimsel niyetle, eylem halinde simül ederek, bir eylemi taklit etmenin, alıcının mevcut algısal sahnede olmayan her türlü referans durumunu hayal etmesine yol açabileceğini anlamışlardır. Bu bağlamda potansiyel olarak önemli bir sosyal bağlam, evrimsel avantajı, temel sahnenin bir yetişkinin yavrusuna talimat vermesi olmasıdır. C. Sibra ve Gergeli, 2009, doğal pedagoji olarak adlandırdıkları şeyi açıklıyor ve bunun işbirlikçi iletişimle yakın bağlantısına dikkat çekiyorlar. Doğal pedagojinin en temel biçimi göstermektir, birine bir şeyi nasıl yapacağını doğrudan yaparak veya bir şekilde pandomim yaparak göstermek. İletişimde olduğu gibi, eylem kendi başına bir amaç için değil, gözlemci, öğrencinin yararı için yapılır. Dolayısıyla, sembolik jestlerle iletişim kurmak, hem açık iletişim anlayışını hem de eylemleri taklit etme yeteneğini gerektirir. Önemli olan, sembolik jestlerin referans nesneyi veya eylemi oldukça sadakatle tasvir edebilmesidir, ancak yine de, işaret etmede olduğu gibi, altta yatan iletişimsel niyete ilişkin büyük bir çıkarımsal sıçrama olabilir. Bu nedenle, tıpkı işaret etmede olduğu gibi, bu boşluğu kapatmak için ortak zemin ve işbirliği ve alakaya ilişkin karşılıklı varsayımlar gereklidir. Bir mağaraya yaklaşırken size bir yılanın hareketini taklit edersem, yılanların genellikle mağaralarda bulunduğunu bilmiyorsanız, elimi neden o şekilde salladığımı merak edebilirsiniz. Çağdaş dünyada, yakın zamanda havaalanı güvenlik kontrolünden geçen küçük bir çocuğu gözlemledik. Güvenlik görevlisi, çocuğu taramak için elini dairesel bir hareketle ona dönmesini ve arkasını tarayabilmesini söyledi. Ona bakarak, yavaşça elini dairesel bir hareketle ona doğru hareket ettirmeye başladı elinin vücudunu temsil etmesi gerektiğini anlamadı. Görünüşe göre, havaalanı güvenlik prosedürlerinde ortak bir zeminleri yoktu. Tek bir temel işaret hareketi varken, sayısız olası ikonik hareket vardır, belki de ayrık bir sonsuzluk. İkonik hareketlerde, hareketler ve amaçlanan referans arasında az çok birebir bir karşılık vardır veya en azından olabilir, ancak tipik olarak amaçlanan referans durumunun yalnızca bir yönü taklit edilir. Bu, ikonik hareketlerin, geleneksel olmasalar bile, bir tür anlamsal içeriğe sahip oldukları anlamına gelir. İşaret hareketiyle, prensipte size bir kağıt parçasının şeklini, boyutunu veya malzemesini uygun ortak zemin içinde gösterebilirim, ancak her durumda benzersiz bakış açısı hiçbir şekilde çıkıntı yapan parmağın içinde yer almaz, Wittgenstein'ın, 1955, bu konudaki keskin, ancak gizemli tartışmasına bakın. Ancak ikonik hareketlerle, size bir kağıt parçasının şeklini, boyutunu veya malzemesini ya da kağıda yazmanızı mı yoksa atmanızı mı istediğimi bu farklı yönlerin veya eylemlerin her birini farklı ikonlarla göstererek belirtirim. Sembolik jestlerin en önemli yeni özelliği, işaret etme yoluyla ima edilen şeylerin ve durumların farklı bakış açılarının artık anlamsal içeriğe sahip dışsal sembolik araçlar aracılığıyla açıkça ifade edilmesidir. Bununla bağlantılı olarak, doğal bir dildeki iletişimsel geleneklerin büyük çoğunluğu kategori terimleridir. Yani, genel isimler ve çoğu fiil, köpek ve ısırmak gibi varlık kategorilerine atıfta bulunmak için gelenekselleştirilmiştir, bu da belirli bir köpeğe veya ısırma olayına atıfta bulunmak için bir tür pragmatik temellendirme yapmamız gerektiği anlamına gelir, İsimler söz konusu olduğunda "d" veya benim köpeğim veya yan komşuda yaşayan köpek gibi, Fiiller söz konusu olduğunda ise ısırıyor veya ısırdı gibi zaman ve görünüş belirteçleri. İkonik jestler zaten kategori terimleridir, çünkü alıcıyı buna benzer bir şeyi hayal etmeye teşvik ederler. Bir bireye sembolik olarak da işaret etmek mümkün olabilir, örneğin, onun kendine özgü davranışlarını taklit ederek, bu nedenle, bu kipte genel ve özel isimler arasındaki ayrım en azından prensipte mümkündür. Kategorik boyut, perspektifle bağlantılıdır, çünkü birine bil veya bay simit demek perspektifsel değildir, çünkü bunlar kategori terimleri değildir, ancak ona baba, adam veya polis demek perspektifseldir, çünkü onu bir tanım altına koyar, yani farklı iletişim amaçları için farklı durumlarda onu farklı şekilde perspektiflendirir. İkonik jestler, sembolik olmaları, anlamsal içerik taşımaları ve en azından potansiyel olarak kategorik olmaları bakımından dilsel geleneklere giden yolda önemli bir adımdır. Bu noktayı güçlendiren ilginç bir gerçek şudur ki, küçük çocuklar gelişimlerinin başından itibaren bazı ikonik jestler üretmelerine rağmen, dil öğrenmeye başladıkları ikinci yaşam yılında bu jestlerin sıklığı azalırken, aynı dönemde işaret etme sıklığı artmaktadır. Bir hipotez, işaret etmenin dil ile rekabet etmemesi, aksine farklı bir işlevi yerine getirerek onu tamamlaması nedeniyle artmasıdır. Anlamsal içeriğe sahip sembolik araçlar olarak ikonik jestler, dilsel geleneklerle rekabet eder ve birçok açık nedenden dolayı bu rekabeti kaybeder, bu da birkaç istisnai durum dışında, anında kendiliğinden jestler yaratma ihtiyacını ortadan kaldırır. Evrimsel bir benzetme düşünürsek, Hikaye esas olarak geleneksel iletişim biçimlerinin ikonik jestlerin yerini alması, işaret etmenin ise varlığını sürdürmesi şeklinde olurdu. Dolayısıyla, hem evrimde hem de ontogenezde gerçek olmayan durumları canlandırma yeteneği, örneğin taklit ve diğer kurgu biçimlerinde olduğu gibi, başka işlevlerde de yeniden ortaya çıkabilir. İkonik jestler, insan iletişiminde ve düşüncesinde, ortak kavramsal zemin bağlamında bilgilendirici ve perspektifsel olarak başkalarını işaret etmekten geleneksel dilsel iletişime geçişi sağlayan bir tür ara aşamayı temsil eder. Bu geçiş adımı, anlamsal içeriği kategorize edilmiş dışsal sembolik temsil biçimlerini içerir. Bununla birlikte, ikonik jestler neredeyse her zaman potansiyel olarak sorumlu bir perspektif belirsizliğine sahiptir. Eğer bir mızrak fırlatmayı taklit edersem, onu kimin fırlatması gerekiyor, ben mi, sen mi yoksa başka biri mi? Elbette, bu genellikle ortak zemin bağlamımız aracılığıyla belirlenir, bunu yapmanı rica edip etmediğim, yapma isteğimi ifade edip etmediğim veya arkadaşımızın faaliyetini bildirip bildirmediğim genellikle açıktır. Ancak bazı durumlarda, örneğin, sabahki av olaylarını tasvir ederken, mızrağı kimin fırlattığı açık olmayabilir. Bu belirsizliği çözmenin tek yolu, deiktik veya ikonik olmak üzere daha fazla iletişimsel eylemde bulunmaktır. Bu da bizi, erken dönem insanların geleneksel dillerden önce doğal jestlerle iletişim kurmasının en karmaşık yoluna götürüyor, jestlerini çok birimli ifadelerde birleştirmek. Kutu 2. Uzayda Hayal Etme Biçimi Olarak Pandomim Sembolik jestler ve pandomimle iletişim kurmanın iki büyük ve önemli bilişsel sonucu olabileceği düşünülebilir. Birincisi, hayal gücü ve taklit ile olan yakın ilişkisinden ve dolayısıyla bunların uyarılmasından kaynaklanır. Sembolik jestler, işaret etmeye kıyasla uzay ve zaman açısından çok daha uzak şeylere gönderme yapmayı mümkün kılar ve iletişim anında bunların hayal edilmesi gerekir. Size tepenin ardında gözden uzak bir antilop olduğunu bildirmek için, ya da girmek üzere olduğumuz mağarada yılanlar olduğunu size bildirmek için, ya da yeni bitirdiğimiz av gezisinde başımıza gelenleri anlatmak için jest yaptığımda, bazı kilit oyuncuların mevcut bile olmadığı ve eylemlerin ya çoktan geçmiş ya da sadece tahmin edilmiş olduğu tüm senaryoları canlandırmak zorundayım. Öneri şu ki, ikonik jestler hem önceden var olan hayal gücü becerilerine bağlıdır hem de bu becerileri yeni yerlere taşır. Bir şempanze su birikintisinde onu neyin beklediğini hayal edebilirken, biz şimdi bir başkası için bir tür oyunculukla bu hayali sahneleri canlandırmaktan bahsediyoruz. Bu sahneler, ortak zeminimiz göz önünde bulundurularak, alıcının bilgi ve ilgi alanlarına göre uyarlanır, böylece alıcı anlayabilir ve motive olabilir. Bu nedenle, insanların başkaları için sahneleri canlandırabilmek için giderek daha güçlü hayal gücü biçimleri geliştirdiğini varsaymak mantıksız değildir, bir tür ortak hayal gücü. Gerçekten de, bu davranışı çok küçük çocuklarda günlük olarak görüyoruz, bir ebeveyn veya akranlarıyla birlikte bu çubuğun bir at olduğunu veya süpermen olduklarını hayal ediyorlar. İşlevi çok açık olmadığı için biraz gizemli görünen taklit oyununun evrimsel kökenleri, mevcut açıklamaya göre, ciddi bir iletişimsel etkinlik olarak pandomimde bulunabilir. Modern insanlarda, iletişim için pandomim yerini geleneksel dile bırakmıştır. Çocuklar geleneksel bir dil öğrendikçe, jestlerle hayali senaryolar yaratarak başkalarıyla iletişim kurma ilimlerinin bir nevi yerini bulamazlar. Böylece bu yetenekleriyle oynarlar ve başkalarıyla birlikte, başka bir motivasyon olmaksızın, bir tür taklit etkinliği olarak hayali senaryolar yaratırlar. Birçok bilim insanı, taklit yapmanın, görünüş ve gerçeklik arasındaki ayrımın bir kaynağı olduğunu, gerçek x'i temsil etmek için x'i kurgusal olarak canlandırdığımı ve genel olarak karşı olgusal düşünmenin de bir kaynağı olduğunu savunmuştur. Dolayısıyla, ikonik jestlerin ilk şaşırtıcı etkisi, insan evriminde ortaya çıkışlarının, başkalarıyla ve başkaları için hayali senaryoları canlandırma becerilerine yol açmasıdır, bu da insanların içinde yaşadıkları tüm hayali durumların ve kurumların yaratılmasının temeli olabilir. Ayrıca, hikayemizi biraz öne almak gerekirse, Sörl'ün, 1995, başkan veya koca olmak gibi kültürel statü işlevleri olarak adlandırdığı şeylerin ve para yerine geçen, hatta oluşturan, kağıt parçalarının, çocukların birlikte bir sopayı at olarak kutsadıkları ve bu şekilde sopaya özel güçler kazandırdıkları, bir kişiyi başkan olarak kutsamaya çok benzer bir şekilde, hayali oyunlarda filojenetik ve ontogenetik kökenlere sahip olduğunu varsaymak da mantıklıdır. Eğer düşünme temelde bir hayal etme biçimi ise, İkonik jestlerde somutlaşan şeyleri başkaları için hayal etmenin, benzersiz insan düşüncesinin evrimi ve gelişimi için önemini abartmak neredeyse imkansızdır. İkonik jestlerin ve pandomimin ikinci bilişsel etkisi ise daha da spekülatif. İnsan bilişini inceleyen hemen herkes, mekansal kavramlaştırmaların son derece önemli rolünü kabul eder. Bunun şüphesiz birden fazla nedeni vardır, bunlardan bazıları genel olarak primat bilişinde mekanın önemiyle ilgilidir. Örneğin, epizodik belleğin mekansal bilişle yakın bağlantıları olduğu iyi bilinmektedir. Ancak son zamanlarda bazı kuramcılar bu bağlantıyı daha derinlemesine incelediler. Lakoff ve Johnson'ın, 1979, öncü çalışmalarıyla başlayarak, İnsanların soyut durumları veya varlıkları somut mekansal ilişkiler açısından metaforik veya analojik olarak sıklıkla dile getirdikleri iyi bilinmektedir. Sadece birkaç örnek vermek gerekirse, bir şeyleri derslerimize koymaktan ve derslerimizden çıkarmaktan, aşık olmaktan, başarıya doğru ilerlemekten veya kariyerimizde hiçbir yere varamamaktan, aklımı kaçırmaktan veya aklını başına toplamasından ve benzeri ifadelerden bahsediyoruz. Burada sadece yüzeysel metaforlardan değil, karmaşık ve soyut durumları kavramsallaştırmanın çok temel yollarından bahsediyoruz. Bu nedenle, Janson, 1987, takip eden çalışmasında, düşüncemize nüfuz eden bir dizi sözde imge şemasını tanımladı, bunlar arasında kapsama, dersin içinde ve dışında, parça bütün, ilişkimizin temeli, bağlantı, bağlıyız, engel, eğitim eksikliğim sosyal hayatıma engel oluyor, ve yol evliliğe doğru ilerliyoruz yer almaktadır. Dil gramerlerinde bile birçok bilim insanı uzayın aşırı derecede öne çıktığını belirtmiş, hatta bazıları uzay gramerleri gibi şeyler ortaya koymuştur. Söz dizimsel durum ilişkileri üzerine yapılan ilk çalışmalardan bazıları da birçok durum belirtecinin tarihsel olarak ilk olarak uzaysal ilişkiler için kullanılan kelimelerden çeşitli türden edatlar ortaya çıktığını vurgulamıştır. Talmi, 2003, grameri çok güçlü bir uzaysal bileşen aracılığıyla yapılandıran bir insan ingeleme sistemi öne sürmüştür. Bu nedenle, merkezi şemalarından biri, aktörlerin diğer varlıklarda etkiler yarattığı, örneğin, yatırımcıların kaygıları borsayı çökertti, kuvvet dinamik şemasıdır ve bir diğeri de yollar boyunca çeşitli kurgusal hareket türleridir. Ayrıca, birçok karmaşık ilişkinin uzaysal olarak ifade edildiğini ve topolojik ilişkilerin baskın olduğunu belirtmiştir. Daha da önemlisi, geleneksel işaret dilleri, anafirik referanstan durum rolüne kadar her türlü gramer ilişkisini tasvir etmek için uzayı kullanır, bu, insanların en eski dilsel geleneklerinin, burada varsayıldığı gibi, jestsel modalitede olması durumunda önemlidir. Gelişimsel açıdan bakıldığında, Mendler (2012) çocukların en erken dil gelişiminin canlı hareket, nedenli hareket, hareket yolu, harekete engel olan unsurlar, sınırlama ve benzeri gibi çoğunlukla mekansal imge şemaları kümesi tarafından mümkün kılındığını savunmuş ve kanıtlar sunmuştur. Bunlar, çocukların bir şeyler yapan özneler, Slobin'in (1985) manipülatif aktivite sahnesi ve yer değiştiren nesneler Slobin'in, 1985, nesnelerin yollar boyunca hareket ettiği figür zemin sahnesi, hakkında erken konuşmalarının kavramsal temelini oluşturur. Çocukların ilk olarak bahsettiği şeyler bunlardır ve yollar boyunca hareket halindeki temel mekansal ilişkiler tüm aşamalarda önemli bir rol oynar. Dolayısıyla, insan bilişinde uzayın önemli olmasının sayısız diğer nedenlerine ek olarak, kritik derecede önemli bir nedenin, İnsanların evrimlerinin erken bir aşamasında, kurgusal bir uzayda, kurgusal aktörler ve eylemlerle, jestsel iletişimlerinde başkaları için birçok şeyi kavramsallaştırmış olmaları olduğu tahmin edilmektedir. Temelde, birçok şeyi kendiliğinden, geleneksel olmayan jestlerle tasvir etmenin tek yolu, referans nesneleri ve olayları uzayda canlandırmaktır. Bu nedenle, insan düşüncesinin iletişimle yani başkaları için şeyleri nasıl kavramsallaştırdığımızla yakından bağlantılı olduğuna inanıyorsak, tarihimizin bir döneminde bunu uzayda pandomim yaparak yapmış olmamız, uzayın insan bilişindeki son derece önemli rolünü açıklamada büyük bir rol oynayabilir. Hareketleri birleştirme. Büyük maymunlar, jestlerini, seslerini veya jest ve seslerini birleştirerek yeni iletişimsel işlevler yaratmazlar. Ancak insanlar, iletişimsel gelişimlerinin en erken aşamalarından itibaren küçük çocuklarda dahil olmak üzere, hatta geleneksel bir dile, sözlü veya işaret diline hiç maruz kalmamış çocuklar bile bunu yaparlar. Birinin çeşitli işaret hareketlerini bir araya getirmesinin prensipsel olarak hiçbir sakıncası olmamasına rağmen, ve bireyler bunu zaman zaman yapabilirler, bu yaygın olarak gözlemlenmez. Dil öğrenmeye yeni başlayanlar, en eski dilsel geleneklerini işaret etme veya diğer geleneklerle birleştirirler ve işaret dili öğrenmeye yeni başlayanlar, işaret etme ile birlikte ikonik veya geleneksel işaretler üretirler, tıpkı hiç geleneksel dile maruz kalmamış çocuklar gibi. Evrimde başlangıç bağlamı olarak, bir bireyin bir şeyi, örneğin yemek yemeyi, taklit ettiği ve hemen ardından, ikinci bir düşünceyle, belirli bir yiyecek parçasına, örneğin, Oradaki meyveye, işaret ettiği durumları kolayca hayal edebiliriz, bu süreç, erken çocukluk dilindeki ardışık tek kelimelik ifadeler veya picin dillerindeki kesik ifadelerle benzerlik gösterir. Ancak daha sonra, bir zihinsel birleştirme süreciyle, bu ardışık düşünceler veya niyetler tek bir düşünce veya niyete entegre edilir ve böylece tek bir tonlama konturu içinde tek bir ifade olarak dile getirilir. Bireyler, asgari düzeyde sınıflandırma becerileriyle, örneğin, yemek yeme hareketini simgeleyen bir jesti ve ardından kendileri veya başkaları tarafından yenilebilir herhangi bir şeyi gösteren bir şema oluşturabilirler. Bu açık iletişimsel şema sayesinde düşünme verimliliği desteklenir ve artırılır. Vurgulamak gerekir ki, tıpkı çocuk dilinde olduğu gibi, erken insan iletişiminde de, içsel karmaşıklıkları ne olursa olsun, Aynı referans amacının farklı ifadeleri arasında işlevsel bir süreklilik vardı. Örneğin, mağaraya yaklaşırken yılan hareketi yaparak veya mağaraya işaret eden bir jestle, örneğin, yaklaşmıyorsak, yılan hareketini birleştirerek mağarada yılan olduğunu iletebilirdik, her ikisi de aynı iletişimsel amaç veya işlevi taşırdı. Sembolik ve deiktik araçların birleştirilmesi, öncelikle yeni iletişimsel amaçlar yaratmak değil, mevcut olanların bileşenlerine ayrıştırılmasıdır. Bu, kombinasyonlarda tek bir jestin genellikle durumun yalnızca bir yönünü gösterdiği anlamına gelir. Dolayısıyla, mağaraya yaklaşırken yapılan yılan hareketi mağarada yılan olduğunu iletmeyi amaçlarken, mağaraya işaret etme veya mağarayı ikonik olarak tasvir etme ile birleştirildiğinde, bu yılan hareketi artık yalnızca yılanların kendisini gösterir. Çünkü durumun geri kalanı diğer iletişimsel araçlar aracılığıyla gösterilir. İşlevselliğe odaklanma ve durumları farklı alt işlevlere sahip bileşenlere ayırma yaklaşımı, insan iletişiminin yerarşik organizasyonundan sorumludur. Jest kombinasyonlarıyla artık tam önermelerin karakteristik özelliği olan özne yüklem organizasyonuna giden yolda ilerlemeye de başlayabiliriz. İki unsur söz konusudur ve her ikisi de işbirlikçi etkinlikler içindeki işaret etme eyleminde henüz başlangıç aşamasında mevcuttur. Birinci unsur, olaylar ve katılımcılar arasındaki özel bilişsel ayrımdır. İnsan benzeri iletişim biçimlerini öğrenen maymunlar bile işaret kombinasyonlarında olayları ve katılımcıları birbirinden ayırır. İkinci unsur ise paylaşılan veya verilen ve yeni bilgiler arasındaki ayrımdır. Yukarıda belirtildiği gibi, işaret etmede bile, genellikle işaret etme jestiyle özel olarak belirtilmeyen ortak zemin ile deyiktik olarak belirtilen yeni ve dikkat çekici durum arasında örtük bir ayrım vardır. Ancak bunların hepsi örtüktür. Jest kombinasyonlarında sıklıklı olan şey, ortak zeminle temas kurmak için, genellikle onu bir bakış açısı veya konu olarak kullanmak için, bir veya daha fazla işaretin kullanılması ve ardından yeni ve ilginç bilgiyi başka bir işaretle belirtmektir. Birçok durumda, algısal olarak mevcut bir referansa işaret edildiğini, paylaşıldığından emin olmak için, ve ardından alıcı için yeni ve dikkat çekici olduğunu düşündüğümüz bir yönüyle ilgili sembolik olarak işaret edildiğini hayal edebiliriz. Özetle, erken dönem insanları, işaret etme ve sembolik jestlerini hem tek başlarına hem de birlikte kullanarak, primat kuzenlerinden çok daha zengin ve güçlü bir şekilde iletişim kurmuşlardır. Bu yeni iletişim biçimi başlangıçta, etkileşimde bulunanlara hem gerekli ortak kavramsal zemini hem de ortaklarıyla rollerini ve bakış açılarını değiştirme fırsatlarını sağlayan işbirlikçi faaliyetler içinde gerçekleşmiştir. Erken dönem insanların doğal jestlerle işbirlikçi iletişimi, ortak işbirlikçi faaliyetlere ilişkin çift seviyeli anlayışımızdaki her iki seviyeyi de gerektirmiştir, paylaşılan yön olarak ortak hedefler ve dikkat, ve bireysel yön olarak bireysel roller ve bakış açıları ve bunların hiçbiri değil gerektirmemiştir. İletişimcilerin farklı iletişim ortakları için, ortak zemin, alaka düzeyi ve yenilik yargılarına bağlı olarak, Şeyleri farklı şekillerde kavramsallaştırması veya bakış açısı oluşturması ve ardından alıcıların amaçlanan bakış açılarını sosyal olarak yinelemeli çıkarımlar yoluyla anlaması, dil kullanıcısı olmanın sonucu değil, aksine ön koşuludur. İkinci Şahıs Düşüncesi Kültür ve dil bağlamında modern insanın nesnel yansıtıcı normatif düşüncesinin tam anlamıyla gelişmesine ulaşmaya çalışıyoruz. Yolun yarısındayız. Burada resmettiğimiz yeniden yapılandırılmış erken insanlarla, büyük maymunlar gibi sadece diğerlerinden daha büyük, daha iyi ve daha hızlı yollarla yiyecek veya eş elde etme stratejileri geliştiren değil, aynı zamanda evrimsel olarak yeni işbirliği ve iletişim biçimleri aracılığıyla eylemlerini ve niyet durumlarını başkalarıyla koordine etmeye çalışan canlılar görüyoruz. Eylemlerini sadece bireysel niyet yoluyla değil, Aynı zamanda ortak niyet yoluyla da organize ediyorlar. Ve bu, dünyayı düşünme eylemleriyle manipüle edebilecekleri şekilde hayal etme biçimlerini değiştirdi. Perspektifsel, sembolik gösterimler Büyük maymunlar, yaşamlarında tekrar eden ve önemli olan çeşitli durumlar için bilişsel modeller şematize ederler. Bu nedenle, ilk insanlar zorunlu işbirlikçi yiyecek arama faaliyetine başladıklarında, Ortak bir hedefi bireysel rollerle ve ortak dikkati bireysel bakış açılarıyla birleştiren çift düzeyli işbirlikçi yapının bilişsel bir modelini şematize ettiler. İşbirlikçi iletişimle, ilk insan bireyleri, ortak faaliyetteki bireysel rolleri ve bakış açıları göz önüne alındığında, bir ortak için ilgili durumları açıkça belirtmeye veya sembolize etmeye başladılar. Bunu yapmak için evrimsel olarak yeni doğal jest biçimleri yarattılar. İşaret etme ve pantomim yapma bunların kullanımı üç yeni ve dönüştürücü özelliğe sahip bilişsel temsillerle sonuçlandı. Perspektifsel, şeyleri farklı perspektiflerden kavramsallaştırmak insanlara o kadar doğal gelir ki bunu neredeyse kaçınılmaz olarak görürüz. Bir işin işleyiş biçimi budur. Bilişsel bilimde, kavramlar genellikle araba, taşıt ve yıldönümü hediyesi gibi İngilizce kelimelerle karakterize edilir ve gerektiğinde, hatta araba yolunda duran aynı varlığa bile uygulanabilir. Ancak bu şekilde davranmak kaçınılmaz değildir. Hatta aynı varlık üzerinde eş zamanlı olarak başka bir bireyle üçgenleme yapamayan canlılar için bile mümkün değildir. Büyük maymunlar bazen aynı varlığa farklı şematik temsiller uygulayabilir, bir durumda belirli bir ağaç bir kaçış yolu iken, başka bir durumda bir uyku yeridir. Ancak bu farklı kavramsallaştırmaların her biri, bireyin mevcut hedef durumuna bağlıdır, maymun ağaç hakkında birçok şey biliyor olabilir, ancak bunları aynı anda alternatif olası yorumlar olarak ele almaz ve bu nedenle burada tanımladığımız şekilde birbirleriyle ilişkili bakış açıları değillerdir, ve bu, maymun gerçek olmayan varlıkları veya durumları hayal ederek bir problemi çözüyor olsa bile geçerlidir. Çünkü burada bile bunu yalnızca mevcut problem durumuna yönelik olarak yapmaktadır. Buna karşılık, ilk insanlar başkalarıyla işbirliği içinde iletişim kurmaya başladıklarında, sürekli olarak kendilerinin zaten ilgilendiği bir durum veya varlık hakkındaki diğer kişinin bakış açısını dikkate alıyorlardı, diğer kişiyle üçgenleme yapıyorlardı. Gerçekten de, her iletişim kurduklarında, iletişim eylemlerine alıcının hedefleri ve değerleri, ortak zeminleri ve mevcut bilgi ve beklentileri bağlamında, alıcı için alakalı ve yeni kılmak zorundaydılar. Bu nedenle, iletişimcilerin iletişim eylemlerinin alıcının yaşamına nasıl uyabileceğini düşünürken, Aynı anda birkaç alternatif bakış açısını göz önünde bulundurmaları ve ancak o zaman bunlardan birini somutlaştırmak için bir iletişim eylemi seçmeleri gerekiyordu. Örneğin, tehlikeye karşı uyarmak için, bir mağaraya yaklaşırken alıcıya ya bir yılanı, ya bacağında yılan ısırığını ya da genel bir tehlike işaretini, alıcının mağaralar hakkındaki ortak zeminleri bağlamında yılan anlamına geldiğini bileceği, pandomimle gösterebilirlerdi. Bilişsel temsil açısından kilit nokta, iletişimcilerin kendi amaç ve bakış açılarına bağlı kalmamaları, aksine yalnızca hayal edebildikleri bir başka kişinin irade ve bilgi durumlarını göz önünde bulundurmalarıydı. Alıcı ise, iletişimcinin iletişimsel niyetlerini kavramak için gerekli olan tüm dengelimsel sıçramayı yapmak için, en azından onun bakış açısını kendi bakış açısına göre simül etmek zorundaydı. Bu bakış açıları üzerinden gerçekleşen etkileşim, erken dönem insan bireylerinin dünyayı sadece tüm maymunlar gibi doğrudan kendileri için deneyimlemekle kalmayıp, en azından bazı yönlerden aynı dünyayı farklı sosyal bakış açılarından eş zamanlı olarak deneyimledikleri anlamına geliyordu. Bu üçgenleme süreci, ilk kez, bugün öznel ve nesnel olarak adlandırabileceğimiz şey arasına küçük ama güçlü bir ayrım yerleştirdi. Sembolik. İkonik jestler veya pandomim, birbirlerinin hareketlerini taklit etme ve hatta kendi geçmiş eylemlerini normal araçsal bağlamlarının dışında taklit etme veya simül etme yeteneğine sahip insanlar için de sıradan görünür. Ancak bunlar sıradan olmaktan çok uzaktır, çünkü bunlar herhangi bir primatın, Tartışmalı olarak herhangi bir hayvan türünün, bir alıcı için açık bir eylemle bir olayı veya varlığı temsil etmeye çalışan ilk eylemlerini temsil eder, böylece alıcı bunu hayal edebilir. İkonik jestler ayrıca alıcının iletişimsel niyetleri, hikayemizde, zaten işaret etme eyleminin anlaşılmasıyla kavramasını gerektirir, böylece bu jestleri gerçek araçsal eylemler değil, iletişim eylemleri olarak karantinaya alabilir. İletişimsel eylemlerin, amaçlanan referanslara benzemesi, örneğin, bir maymunun tırmanmasını taklit etmek, eylemin hayal gücünde amaçlanan referansı, örneğin, bir maymun veya tırmanma eylemi veya bir maymunun tırmanması, çağrıştırması ve alıcının, iletişimcinin iletişimsel niyetini, örneğin, şimdi maymun avına çıkacaklarını, çıkarım yapmasına yol açması umulan sembolik bir ilişki yaratır. İşaret etme gibi ikonik jestler de bir durumu perspektiflendirir ancak işaret etmenin aksine bunu sembolik araç içinde açıkça yaparlar. Örneğin, ikonik jestlerde farklı zamanlarda aynı hayvan için kullanılsalar bile maymun ve yemek için farklı ikonlar olurdu. Oysa işaret etmede eylem, uzanmış parmak her iki durumda da aynıdır ve ortak zemin işbirliğine dayalı aktivite Yerel faunayı hayranlıkla izlemek veya yiyecek aramak, anlamsal ağırlığı taşır. İkonik jestlerin bir diğer önemli özelliği de çoğunlukla kategorik nitelikte olmalarıdır, yani, şeyleri, olayları veya durumları şöyle kavramsallaştırmak veya perspektiflendirmek için kullanılırlar. Dolayısıyla, pandomimde başkaları için neyi canlandıracaklarını seçerken, iletişimciler durumu diğer olası kategorik perspektiflerin aksine, Belirli bir perspektiften kategorik olarak yorumlarlar. Yarı önermeli. Jestleri tek bir iletişimsel eylemde birleştirmek, referans durumunu olay katılımcı yapısına benzer bir şeye dönüştürür ve bu da her jestin anlamsal kapsamını sınırlar. Böylece, bir maymunu taklit etmekle bir mızrağı işaret etmek, istenen av gezisini daha da açık bir şekilde ifade eder, ancak maymun jesti artık sadece maymunu sembolize etmekle sınırlıdır. Av gezisinin tamamını değil, ortak zeminde, konu, arka plan bilgisi oluşturma ve yeni bilgiler hakkında açıkça iletişim kurma, odak, yönündeki zaten yerleşik eğilimle birleştiğinde, bu ayrıştırma, iletişimsel eylemde yeni bir özne yüklem organizasyonu yaratır, bu da tam önermelere doğru giden bir şeye yol açar. İlginç bir şekilde, insan benzeri bir iletişim sistemiyle insanlar tarafından yetiştirilen büyük maymunlar genellikle olay katılımcı ayrımını yaparlar, ancak konu odak ayrımını yapmazlar, çünkü ortak bir dikkat odağı veya konu kavramına sahip değillerdir, ve bu nedenle çok birimli iletişimsel eylemlerinde özne yüklem organizasyonuna sahip değillerdir. Yeni bir işbirlikçi iletişim güdüsünün eklenmesi, iki farklı güdüyü, talep edici ve bilgilendirici, ortaya çıkardı ve bu da iletişim gücü ile içerik arasında ilk belirgin ayrımı yarattı. Erken insan işbirliği ve ortak iletişimin ortaya çıkmasıyla birlikte, büyük maymunlarda olduğu gibi, deneyimin bilişsel temsili, tip token biçiminde işbirliğine dayalı hale geldi. Ortak dikkat ve ortak kavramsal zeminde etkileşimde bulunan bireyler, Aynı olayı, varlığı veya durumu aynı anda birden fazla perspektiften kavramsallaştırabiliyorlardı. Bu perspektiflerin kategorik ikonik jestlerle ve konu odaklı organizasyonlu jest kombinasyonlarıyla sembolize edilmesi, bir tür güç içerik ayrımı göstergesiyle birlikte onları en azından başlangıçta önermeli hale getirdi. Bu süreç, bireyin iletişim ortağı için bir durumu hangi sembolik açıklama altında temsil edeceğine karar verirken Bireyin dünya deneyimini etkili bir şekilde bağlamdan kopararak, işbirliğine dayalı hale getirerek veya daha az ben merkezci hale getirerek görülebilir. Deneyimsel yumurtadaki bu perspektifsel çatlakla, bir anlamda nesnel olan düşünceye doğru ilerliyoruz. Sosyal olarak öz yinelemeli çıkarımlar, sosyal olarak tekrarlayan çıkarımlar, bir kez daha, insanlar için o kadar doğal görünüyor ki neredeyse fark edilmiyor acaba o benim ne düşündüğümü düşünüyor? Büyük maymunlar deneyim hakkında çıkarımlar yaparlar, fiziksel ve sosyal durumların nedenlerini ve sonuçlarını simül ederler, ancak diğerinin kendi düşünceleri hakkında ne düşündüğü konusunda çıkarımlar yapmazlar. Bu tür çıkarımlar, erken insanların ortak hedeflere ve dikkate sahip işbirlikçi faaliyetlerde eylemlerini ve dikkatlerini başkalarıyla koordine etmeye çalışmasıyla başlar, ancak erken insanların işbirlikçi iletişimde niyet durumlarını ve bakış açılarını başkalarıyla koordine etmeye çalışmasıyla tam anlamıyla gelişir. Ortak bir işbirliği etkinliği bağlamında, ilk insan iletişimcileri, hem dürüstlük, genel olarak işbirliğine duyulan kaygıdan kaynaklanan, hem de iletişimsel etkinlik hedefiyle, iletişimsel eylemlerini alıcı için en iyi nasıl formüle edeceklerini düşünmeye, yani simül etmeye, başladılar. Dürüstlük kaygısı, özellikle alıcıların artık epistemik olarak uyanık hale geldiği göz önüne alındığında, bizi iletişimsel eylemlerimizin doğruluğuna bağlılığa doğru bir yola sokar. İletişimsel etkinlik kaygısı, hem iletişimcinin hem de alıcının partnerlerinin bakış açısını tahmin etmesini gerektiriyordu, bu da bir partnerin niyet durumlarını diğerinin niyet durumlarına yerleştiren sosyal olarak yinelemeli çıkarımlar gerektiriyordu. Ek olarak, şematize edildikten sonra başkaları için açık jest kombinasyonlarının üretilmesi, gerçek olmayan veya hatta varsayımsal durumlar hakkında üretken çıkarımlar için benzeri görülmemiş yeni olanaklar yarattı. Böylece ilk insan çıkarımları iki yeni ve dönüştürücü özellik sergiler. Sosyal olarak yinelemeli. İlk insan iletişimcilerinin neden öncelikle sosyal olarak yinelemeli çıkarımlar yapmaya başladığını sormak makul olabilir. Kısa cevap, iletişimcinin işbirlikçi güdülere sahip olduğunu ortak bir zeminde varsaymaları ve böylece alıcının anlaması ortak hedefine doğru işbirliği yapmalarıdır. Bu bağlamda, her biri diğerine yardım etmeye çalışıyordu tüm ortak işbirlikçi faaliyetlerde olduğu gibi ve bu, diğerinin kendi düşünceleri hakkında ne düşündüğünü simül etmek anlamına geliyordu. Ve işaret etme ve pandomim tek başına oldukça zayıf iletişim araçları olduğundan, İletişimcinin iletişimsel niyetini yeniden oluşturmak için her zaman en azından bir miktar çıkarımsal sıçramalar gereklidir. Bu nedenle neredeyse her zaman en azından bir miktar yardıma ihtiyaç duyulur. Böylece iletişim kuran kişinin alıcının bir şeyi bilmesini, onun yararına olacak şekilde amaçladığı bir iletişim biçimi gelişti. Alıcı bunu anladı ve bu nedenle örneğin muzun Okova'da olduğunu bilmemi istediğini anladı. İletişim kuran kişi ise alıcının böyle bir çıkarım yapacağını, eğer ona bu niyeti taşıdığını, Grayson alıcının iletişim kuran kişinin bir şeyi bilmesini istediğini fark etmesini sağlama niyeti, bildirirse biliyordu. Bu, Grayson analizindeki gibi tek bir çoklu iç içe geçmiş iletişim niyeti olmayabilir, aksine Moore'un, baskıda, savunduğu gibi iki tekli iç içe geçmiş niyet olabilir, bu iletişim eyleminin sizin için olduğunu fark etmenizi istiyorum, Ayrıca muzun o kovada olduğunu bilmenizi istiyorum. Bununla birlikte, bu ikinci niyetteki tek bir yerleştirme bile büyük maymunların yapabileceğinden daha fazlasını temsil eder ve bu nedenle yeni bir öz yinelemeli çıkarım biçimini gösterir, iletişim kuran kişinin, alıcının niyet durumlarını simül ederek onun için kolayca anlaşılabilir iletişimsel eylemler formüle ettiği zaman ortaya çıkan üretim versiyonu topu ona atmak değil, ona doğru atmak. Kombinasyonel Başkalarıyla açık jestler kullanarak iletişim kurmak ve özellikle jestleri daha karmaşık yollarla birleştirerek başkalarıyla iletişim kurabilmek, üretken düşünmenin yeni süreçlerini mümkün kıldı. Büyük maymunlar, doğal iletişimlerinde yeni bir şey iletmek için jestleri veya seslendirmeleri birleştirmezler. Dolayısıyla düşünceleri, geçmiş bireysel deneyimlerini yeni şekillerde yeniden yapılandırarak yeni durumlar hayal etmekle sınırlıdır. Ancak ilk insanlar, jest kombinasyonlarıyla iletişim kurmak için durumları başkasının bakış açısından hayal etmeye ve ardından bu kombinasyonları şematize etmeye başladıklarında, kendi deneyimlerinin ötesine geçerek başkalarının deneyimleyebileceği veya hatta imkansız bir şey hakkında düşünme olanağına sahip oldular. Örneğin, seyahat için ikonik bir jest yapıp ardından bir konuma işaret edebilirim ve bunu herhangi bir konuma genelleştirebilirim. Daha sonra bu şema aracılığıyla çocuğumuzun Güneş'e seyahat ettiğini hayal edebilir veya iletebilirim, bu, nedensel olarak imkansız olduğunu düşündüğüm bir şeydir. İnsanlar bu şekilde soyut yuvalara sahip iletişimsel yapıları şematize etmeye başladıklarında, kendileri için neredeyse sınırsız bir kombinasyonel özgürlük yarattılar. İletişimsel eylemlerde şema oluşumu ve iletişimsel niyetlerin ayrı, açık bileşenlere ayrıştırılması, Geleneksel bir dilde modern insan düşüncesinin karakteristik özelliği olan çıkarımsal çok yönlülük yönünde önemli bir adımı temsil etmektedir. Dış iletişim araçları aracılığıyla yeni, hatta varsayımsal düşünceler yaratma olanaklarının ötesinde, bir dizi kuramcı, bireylerin kendi düşünceleri üzerine düşünmeleri için bu tür dış araçların gerekli rolünü vurgulamıştır. Bireyler açık bir iletişim eylemi formüle ettiklerinde ve bunu üretirken algılayıp kavradıklarında, aslında kendi düşünceleri üzerine düşünmektedirler, bu süreç içselleştirilebilir, böylece potansiyel olarak açıkça iletebileceğimiz şeyler hakkında düşünebiliriz. Bu noktadaki jest kombinasyonlarının yalnızca sınırlı anlamsal içeriğe sahip olması, örneğin, mantıksal kelime dağarcığı ve önermeli tutum kelime dağarcığı olmaması, nedeniyle, İlk insanlar kendi düşünceleri üzerine yalnızca son derece sınırlı bir şekilde düşünebilmişlerdir. Erken insan işbirliği ve işbirlikçi iletişimin ortaya çıkmasıyla birlikte, büyük maymunların nedensel çıkarımları, bilişsel temsilleri gibi işbirlikçi hale geldi. Bu, iletişim Kur'an'ın çıkarımlarının alıcının bakış açısından durumun ne olduğuna dair olduğu ve alıcının çıkarımlarının ise iletişim Kur'an'ın kendi bakış açısını simül etmesinin simülasyonlarına dair olduğu anlamına geliyordu. Özellikle şematize edilmiş sembollerin açık kombinasyonları, çeşitli yeni ve hatta karşı olgusal düşüncelerin yanı sıra, kişinin kendi düşüncesi üzerine ilk, oldukça mütevazı yansımalarına da yol açtı. Tüm bu yeni çıkarımsal olasılıklarla birlikte, artık gerçekten yansıtıcı bir şekilde akıl yürütme süreçlerine doğru iyi bir yoldayız. İkinci şahıs öz izleme, büyük maymunlar, hafıza ve karar verme gibi unsurlarla ilgili psikolojik temelleri de içeren, amaca yönelik davranışlarını kendi kendilerine izlerler. Ancak büyük maymunlar normatif canlılar değildir. Örneğin, yemek yeme hedefleri olduğunda ve X konumunda yemek olduğunu bildiklerinde araçsal baskı yaşarlar, bu, X konumuna gitmeleri gerektiği anlamına gelir. Ancak bu, bireysel niyetliliğe sahip kontrol sistemlerinin çalışma şeklidir, hedef ile algılanan gerçeklik arasındaki uyumsuzluk, eylemi motive eder. Buna karşılık, ilk insanlar başkalarının bakış açısından kendi kendilerini izlemeye başladılar ve hatta başkalarının değerlendirmelerini göz önünde bulundurarak davranışsal kararlarını kendi kendilerine düzenlediler. Şimdi, sosyal olarak düzenlenmiş, yani sosyal olarak normatif bir şeyden bahsedebiliriz, ancak bu sadece ikinci şahıs, fail ne ötr olmayan, biçimdedir. İki tezahürü vardı. İşbirlikçi öz denetim. İlk olarak, erken dönem insanların işbirlikçi faaliyetleri birbirine bağımlı ve ortak seçimiyle işlediği için, en baskın birey bile, diğer bireylerin, en ast bireylerin bile, onları işbirlikçi fırsatlardan dışlama gücüne saygı duymak zorundaydı. Bu nedenle erken dönem insanları, yalnızca başkalarının işbirlikçi eğilimleri hakkında değerlendirici yargılarda bulunma yeteneği değil, Aynı zamanda başkalarının kendileri hakkında yaptığı değerlendirici yargıları simül etme ve dolayısıyla tahmin etme yeteneği de geliştirdiler. Küçük insan çocukları, okul öncesi yıllardan itibaren başkalarının sosyal değerlendirmeleriyle ilgilenirler ve üzerlerinde bıraktıkları izlenimi aktif olarak yönetmeye çalışırlar, ancak şempanzeler bu konuda o kadar endişeli görünmüyorlar. İlk insanların işbirliği ortaklarının kendilerini nasıl gördüğüne dair kaygıları ve bu izlenimi yönetme yönündeki aktif çabaları, eylemler için yeni bir motivasyon sağladı, potansiyel ortakların değerlendirme beklentileriyle uyum sağlamak. Böylece bireyler, kendileri üzerindeki gücü başkalarının ikinci şahıs değerlendirmelerine bırakmaya başladılar çünkü bu değerlendirmeler gelecekteki işbirliği fırsatlarını belirliyordu. Normatiflik açısından bakıldığında, bu, insanların davranışsal kararlarını verirken yalnızca bireysel araçsal baskı değil, aynı zamanda sosyal etkileşimlerdeki ortaklarından gelen ikinci şahıs sosyal baskıyı da deneyimledikleri anlamına geliyordu. Bu, mevcut açıklamada, daha sonra ahlaki normların sosyal temelleri haline gelecek olan şeyin bir kökenini oluşturmaktadır. İletişimsel Özdenetim İkincisi, ilk insan iletişimcileri alıcının anlamasını kolaylaştırmak istedikleri için, alıcı tarafından nasıl anlaşılabilecekleri ve veya yorumlanabilecekleri beklentisiyle potansiyel iletişimsel eylemlerini aktif olarak kendi kendilerine denetlemek zorundaydılar. Bu nedenle, özellikle anlaşılabilirlik açısından, alıcının bakış açısından iletişimsel süreci kendi kendilerine denetlediler. Mead, 1934, burada açıklığın kilit rolüne dikkat çekmiştir. Erken dönem insanları, başkalarıyla açık eylemlerle ister işaretsel ister sembolik olsun iletişim kurarken, bu eylemleri kendilerinin gerçekleştirdiğini görüyor veya duyuyorlardı, bu durumda da, başka birinin bakış açısıyla, alıcının gözünden anlıyorlardı. İletişimciler böylece, işbirlikçi iletişim eylemine olan bağlılıklarının bir parçası olarak, alıcının anlayışını en üst düzeye çıkarmak için iletişim eylemlerini ayarlıyorlardı. Bu tür ayarlamalar, her biri kendi bireysel bilgi ve güdülerine ve iletişimciyle ortak zeminine sahip belirli iletişim ortaklarının bakış açısından, anlaşılabilirlik açısından iletişim eylemlerini kendi kendine izlemeyi ve değerlendirmeyi gerektiriyordu. Bu, mevcut açıklamada, daha sonra rasyonelliğin sosyal normları haline gelecek olan şeyin bir kökenini oluşturmaktadır. Burada tasvir ettiğimiz ilk insanlar, büyük maymunların yapamadığı iki tür işbirlikçi ve iletişimsel öz denetime girişebilmişlerdir. Çünkü büyük maymunlar, bu tür sosyal öz denetimi doğuran ortak işbirlikçi faaliyetlerde ve işbirlikçi iletişimde bulunmazlar. İlk insanlar, başkalarının kendileri hakkında yaptığı değerlendirme yargılarını, işbirlikçi eğilimleri, ahlak normlarının öncülleri ve iletişimsel eylemlerinin anlaşılabilirliği, akılcılık normlarının öncülleri açısından taklit etmişlerdir. Önemli olan, burada bahsettiğimiz değerlendirmelerin belirli bireylerden gelmesidir ve bu nedenle, modern insanların başkalarını ve kendilerini değerlendirdiği türden, bireyden bağımsız, nesnel normlardan hala uzaktayız. Ancak bireysel düşünceyi sosyal olarak normlaştırma sürecine başlamış bulunuyoruz. Perspektif, buradan ve oradan bakış açısı. Günümüzde, insan dışı primatları diğer memeli türlerinden bilişsel olarak en belirgin şekilde ayıran şeyin, karmaşık sosyal biliş becerileri olduğu yaygın olarak kabul edilmektedir. Örneğin Dunbar 1998, primat beyin büyüklüğünün en güçlü şekilde primatların fiziksel ekolojisiyle değil, sosyal grup büyüklüğüyle, sosyal karmaşıklığın bir göstergesi olarak, ilişkili olduğunu belgelemiştir. Ancak primatların özel sosyal biliş becerileri esas olarak rekabete yöneliktir, yani zekaları belcidir. bu nedenle gruptaki çeşitli baskınlık ilişkilerinin yanı sıra, yiyecek ve eş bulma rekabetini etkileyebilecek çeşitli yakınlık ilişkilerini de takip ederler. Bu durumda, burada tanımladığımız benzersiz insan bilişsel ve düşünme becerilerinin rekabet için ortaya çıkmış olabileceği sorusu ortaya çıkıyor. Evrimsel işlev, nihai nedensellik, düzeyinde, bu neredeyse tanım gereği doğrudur. Çünkü evrimsel başarı, diğerlerinden daha fazla yavruya sahip olmak olarak tanımlanır. Ancak yakın mekanizma düzeyinde, perspektifsel bilişsel temsillerin, sosyal olarak tekrarlayan çıkarımların ve sosyal öz izlemenin doğrudan rekabetçi bağlamlardan ortaya çıkmış olabileceğini düşünmüyoruz. Teoride, rekabetçi durumlarla başa çıkmak için zihin okumada bir tür silahlanma yarışı elde edilebileceği doğrudur. Rekabette, bireyler hem kendilerinin hem de rakiplerinin aynı kaynağa aynı anda odaklandığını, ortak dikkat, fark edebilir ve daha sonra onun benim düşüncem hakkında ne düşündüğünü düşünerek o kaynak için onunla rekabet etmeye çalışabilirler. Ancak kesin olarak rekabetten elde edemeyeceğimiz şey, insanların kullandığı benzersiz işbirlikçi iletişim biçimleridir. Diğer primatlardan farklı olarak, insanlar iletişimsel eylemlerini aslında başkalarını düşüncelerini ayırt etmeye teşvik etmek için kullanırlar. Dolayısıyla, insan iletişimciler, başkalarının hedeflerini ve ilgi alanlarını belirlemek için onların bakış açısını benimserler, böylece onlara faydalı bir şey hakkında bilgi verebilirler. Bu kişiler de bu faydalı bilgiyi isterler ve bu nedenle iletişimcinin hedeflerini ve ilgi alanlarını, Ayrıca bilgi ve beklentilerini anlamasına yardımcı olmak için ellerinden gelenin en iyisini yaparlar, böylece iletişimci iletişim eylemini anlaşılabilir bir şekilde formüle edebilir. İnsanlar, diğer primatlardan farklı olarak, iletişimlerinde işbirliği yaparak diğerinin kendi bakış açısını benimsemesini ve hatta isterlerse bunu manipüle etmesini kolaylaştırırlar. Benzer bir işbirliği sürecinin özellikle aydınlatıcı bir örneği, insanlara özgü bir fiziksel özellik ile ilgilidir. İki yüzden fazla primat türü arasında, yalnızca insanlarda göz yönü oldukça belirgindir, özellikle belirgin beyaz sıklara nedeniyle. Ve bu bilgiyi yalnızca insanlar kullanır. Bu nedenle, baş ve göz yönünün zıt olduğu çeşitli koşullarda test edildiğinde, 12 aylık insan bebekleri başkalarının baş yönünden ziyade göz yönünü takip etme eğilimindeyken büyük maymunlar yalnızca başkalarının baş yönünü takip etme eğilimindeydi. İnsanların bakış yönünün belirgin ipuçlarını geliştirmesi için bireyin göz yönünü başkalarına ilan etmesinin bir avantajı olması gerekir. Bu, bireyin bu bilgiyi rekabetçi veya sömürücü değil, işbirliği içinde veya yardımcı bir şekilde kullanan diğerlerine güvenebileceği ağırlıklı olarak işbirliğine dayalı durumları düşündürmektedir. Mesele şu ki, insan iletişim eylemleri, bireylerin içsel durumlarını bu şekilde ilan etmeye hizmet eder ve bu nedenle aynı türden bir işbirliğini de önerir. Örneğin, biraz meyve istiyorum gibi işbirlikçi istekler, içsel arzu durumumun ilanlarıdır ve şurada biraz meyve var gibi bilgilendirici ifadeler, yararlı bilgilerin kamuya açık teklifleridir. Bu tür iletişim, Temelde işbirlikçi olmayan bağlamlarda asla uyarlanabilir bir şekilde istikrarlı olamaz ve bu nedenle, ortak niyetin tamamen insana özgü becerileri asla yalnızca rekabet bağlamında gelişemez. İnsanların ve diğer primatların son ortak atasının, çoğunlukla değerli kaynaklar için grup arkadaşlarıyla rekabet etmek amacıyla, bireysel hedeflere ulaşmak için bireysel düşünme biçimini kullandığına şüphe yok. Bu süreçte, bu hedeflerle ilgili durumlara dikkat ettiler. Erken insan bireyleri, değişen beslenme ekolojisine yanıt olarak, ortak hedeflere ulaşmak için ikili olarak diğer bireylerle bir araya gelmeye başladılar ve bu ortak hedefle ilgili durumlara birlikte dikkat ettiler. İşbirliğine katılan her bireyin, etkileşimli birimin bir parçası olarak kendi bireysel rolü ve duruma ilişkin kendi bireysel bakış açısı vardı. Bu çift düzeyli yapı eş zamanlı ortaklık ve bireysellik ortak niyet olarak adlandırdığımız şeyin tanımlayıcı yapısıdır ve insan ortak niyetinin sonraki tüm tezahürleri için temel teşkil eder. Sorun, giderek daha karmaşık hale gelen bu işbirlikçi faaliyetlerin nasıl koordine edileceğiydi, hem ortak bir hedef üzerinde anlaşmak hem de iki farklı rolü koordine etmek gerekiyordu. Çözüm, işbirlikçi iletişimdi. İlk insanlar, işaret ederek işbirlikçi ortaklarının dikkatini ilgili durumlara yönlendiriyorlardı, bu da onun bakış açısını benimsemeyi ve düşünme biçimini simül etmeyi gerektiriyordu, yani, farklı olası iletişimsel eylemler göz önüne alındığında yapması beklenen çıkarımsal sıçrama açısından. Anlamak için, alıcının, iletişim kuranın kendi bakış açısını benimsemesi gerekiyordu, bu da yeni bir sosyal yinelemeli çıkarım biçimi oluşturuyordu. İlk insanların ortaklarının kendilerini anlamasıyla ilgili kaygıları, iletişimsel eylemin anlaşılabilirliği ile ilgili olarak ortağın beklenen değerlendirmeleri yoluyla sosyal öz izlemeye yol açtı. Tüm bunların temel bilişsel zorluğu, kişinin kendi bakış açısını işbirliği yaptığı ortağının bakış açısıyla koordine etmekti. Bu nedenle ilk insanlar geçimlerini sağlamak için işbirliği içinde alışveriş yapmaya başladıklarında etkileşimde bulundukları ortaklarıyla, iletişimsel olarak ve bir dereceye kadar kendi bakış açılarını yansıtarak bakış açılarını da alışveriş etmeye başladılar ve bu, insan bilişsel temsiline ve çıkarımına yeni bir esneklik ve güç kazandırdı. Artık, sadece kendi dünya görüşleri yerine, ilk insanlar dünyayı aynı anda diğerinin bakış açısından da görebiliyorlardı, bu, onun benim bakış açıma bakış açısını da içerebilirdi. İlk insanlar sadece büyük maymunların buradan bakış açısına sahip değillerdi. Aynı zamanda hem buradan hem de oradan eş zamanlı bir bakış açısına sahiptiler. Bu ilk insanların kimler olduğunu tam olarak bilmiyoruz. Ancak yaklaşık 400 bin yıl önce, gevşek bir şekilde yapılandırılmış gruplar veya tekrarlayan işbirliği yapan ortaklardan oluşan havuzlar halinde yaşayan Homo Heidelbergensisi tahmin edebiliriz. Elbette Homo Heidelbergensiz, modern insanlardaki tamamen nesnel yansıtıcı normatif düşünme biçimlerine katılmadı. Düşünceleri nesnel değildi, aksine hala ben ve sen olmak üzere iki ikinci şahıs bakış açısına bağlıydı. Düşünceleri yalnızca zayıf bir şekilde yansıtıcıydı çünkü niyet durumlarının veya bilişsel işlemlerinin çok azını iletişim araçlarında dışa vurabiliyorlardı ve bu nedenle yalnızca sınırlı bir anlamsal içeriğin hem üreticisi hem de anlayıcısı olarak hareket edebiliyorlardı ve düşünceleri, yalnızca ortaklarının işbirliği davranışlarını nasıl değerlendirdiği ve iletişimsel eylemlerinin nasıl anladığıyla ilgilendikleri anlamında sosyal olarak normatifti, grubun normatif standartlarıyla değil. Bu nedenle, modern insan kolektif niyetinden ve nesnel yansıtıcı normatif düşüncesinden hala oldukça uzakta olduğumuzdan şüphe yok. Ancak biz, erken dönem insanlardaki ortak niyet ve onun perspektifsel öz yinelemeli sosyal olarak denetlenen düşünme biçiminin ara aşama olduğunu savunuyoruz. Bu aşama gerekliydi çünkü modern insanlara geçiş, kültürel gelenekler yaratmakla ilgiliydi ve eğer bu gelenekler işbirlikçi bir yönde olacaksa ki neredeyse her zaman öyleydi o zaman gelenekleri oluşturan bireylerde zaten çok güçlü işbirlikçi eğilimlerin mevcut olması gerekiyordu. Öyleyse, erken dönem insanlardaki işbirlikçi faaliyetler ve işbirlikçi iletişim, büyük maymunların yaşam biçimlerinin ve düşünce tarzlarının bir tür ikinci şahıs işbirliğine dayalı hale getirilmesini temsil eder. Ancak bu evrimsel olarak yeni ikinci şahıs sosyal etkileşim biçimleri, yalnızca belirli durumlarda belirli diğer kişilerle ortak katılımı içeriyordu ve özel özelliklerini işbirlikçi faaliyetlerin dışında çok fazla koruyamıyorlardı. Bu nedenle bu yeni ortak kasıtlı yaşam, iletişim ve düşünme biçiminin temsil ettiği büyük ilerlemeye rağmen, bir sonraki ilerleme bu işbirliğine dayalı biliş ve düşünceyi alıp neredeyse her şeyi gelenekselleştirerek ve kurumsallaştırarak ve böylece normatifleştirerek ve nesneleştirerek kolektifleştirmek zorunda kalacaktır. 4. Kolektif niyetlilik, düşünce, doğruluk ve alaka düzeyine dair ortak standartlardan bağımsız olamaz. Bu standartlar, benim düşündüklerimi herkesin düşünmesi gerekenlerle ilişkilendirir. Ben ve herhangi biri arasındaki karşıtlık, rasyonel düşünce için esastır. Wilfrid Sellers, Felsefe ve İnsanın Bilimsel İmgesi Modern insan toplumu iki boyutta karakterize edilebilir. Birincisi, eş zamanlı sosyal örgütlenmesidir. Onu öncelikle bir toplum yapan koordineli sosyal etkileşimler. Gördüğümüz gibi, erken dönem insan bireyleri, gevşek bir şekilde yapılandırılmış bir işbirlikçi havuzundan belirli diğerleriyle işbirliği içinde yiyecek arama eylemlerinde koordine oldular. Ancak modern insanlarda, çok daha karmaşık sosyal örgütlenmeye sahip çok daha büyük sosyal gruplara, yani tam anlamıyla kültürel örgütlenmeye geçmemiz gerekiyor. Modern insanlar, belirli kültürel gruplarıyla özdeşleşerek ve grup arkadaşlarıyla birlikte kişisel değil, kültürel ortak zemin üzerine kurulu çeşitli kültürel gelenekler, normlar ve kurumlar yaratarak kültürel varlıklar haline geldiler. Böylece tamamen grup odaklı bireyler oldular. Modern insan toplumunun ikinci boyutu, beceri ve bilginin nesiller arası diakronik aktarımıdır. Erken insanların yaşamlarında, bazı maymunların yaşamlarında olduğu gibi, bir tür sosyal aktarım neredeyse kesinlikle önemliydi, çünkü icat edilmesi zor, alet temelli geçim faaliyetleri giderek daha karmaşık ve hayatta kalmak için daha önemli hale geliyordu. Ancak modern insanlarda, kümülatif kültürel evrimi destekleyen tam teşekküllü kültürel aktarıma geçmemiz gerekiyor. Bu, modern insanların, erken insanlarda olduğu gibi, Sadece başkalarını gözlemleyerek araçsal eylemler edinmelerini değil, aynı zamanda grubun davranış ve normlarına aktif olarak uyum sağlamalarını ve hatta öğretme ve sosyal norm uygulama yoluyla başkalarına uyumu dayatmalarını gerektiriyordu. İnsan sosyalliğinin iki boyutundaki bu değişimlerin birleşimi, tamamen yeni kültürel gerçeklikler yarattı. Dönüştürücü süreç hem koordinasyon bileşeni bireylerin bir şeyi tutarlı bir şekilde yapmayı örtük olarak anlaşması herkes bunu bu şekilde yapmak ister yeter ki herkes de öyle yapsın hem de geçişli bileşeni bu şekilde yapma biçimi koordinasyon kurmak isteyen diğerleri tarafından kopyalanacak bir emsal oluşturur olan konvansiyonlaşmadır. Sonuç bireylerin fiilen kolektif olarak bilinen kültürel gelenekler Normlar ve kurumlar aracılığıyla tüm kültürel grupla koordinasyon kurduğu kültürel pratikler olarak adlandırabileceğimiz şeydir. İletişimde bu, elbette, grubun kültürel ortak zemininde anlaşmalar olarak var oldukları için ve yalnızca bu nedenle koordinasyon işlevini yerine getiren dilsel gelenekler anlamına gelir. Düşünme açısından, ilk insanlar dünyayı, perspektifsel bilişsel temsiller, sosyal olarak tekrarlayan çıkarımlar ve sosyal öz denetim yoluyla düşüncede manipüle etmek için hayal ettiler, bu da onları diğer belirli bireylerle koordinasyon kurmaya hazırladı. Ancak grup odaklı ve dilsel olarak yetkin modern insanlar, gruptaki herhangi biriyle, bir tür genel ötekiyle koordinasyon kurmaya hazır olmak zorundaydı. Bu, modern insan bireylerinin dünyayı, nesnel temsiller, Herkesin bakış açısı, nedenlerle bağlantılı yansıtıcı çıkarımlar, herkes için ikna edici ve grubun, herkesin, normatif beklentileriyle koordinasyon kurmak için normatif öz yönetim yoluyla düşüncede manipüle etmek için hayal etmeye başladıkları anlamına geliyordu. Ve bu grup odaklı çalışma ve düşünme biçimleri sadece o anki belirli geçici işbirlikçi etkileşimlerde mevcut değildi, aksine, Modern insanların ontogene sırasında kültürel bir grubun yetkin üyeleri haline gelme biçimi nedeniyle insan zihniyetinde kalıcı bir iz bıraktı. Öyleyse bir kez daha öncelikle insan kültürel örgütlenmesinde görülen yeni işbirliği biçimlerine, ardından kültürel yaşamı koordine etmek için kullanılan yeni geleneksel dilsel iletişim biçimlerine ve son olarak da kültürel yaşamın gerektirdiği özne n ötr normatif olarak yönetilen yeni düşünme biçimlerine bakalım. Kültürün ortaya çıkışı, balinalardan kapuçin maymunlarına kadar birçok hayvan türü, bir tür sosyal öğrenmeyi gerektiren çeşitli sosyal aktarım biçimlerine girişir. İnsan dışı hayvanlar arasında en kültürel olanlar şüphesiz büyük maymunlar, özellikle şempanzeler ve orangutanlardır. Doğada yapılan gözlemler, bu iki tür için zaman içinde grupta devam eden ve büyük olasılıkla sosyal öğrenmeyi içeren nispeten çok sayıda popülasyona özgü davranışı belgelemiştir. Deneysel çalışmalar ayrıca bu iki türde, örneğin yeni aletleri kullanmayı öğrenmede, sosyal öğrenmenin bazı becerilerini de göstermiştir, bu beceriler büyük olasılıkla doğadaki kültürel kalıplarını oluşturmada rol oynamaktadır. Ancak büyük maymun kültürü insan kültürü değildir. Thomasello 2011 büyük maymun kültürünü esasen sömürücü olarak nitelendirir. Bireyler izlendiklerinin farkında bile olmayabilecek diğerlerinden sosyal olarak öğrenirler. Buna karşılık, modern insan kültürü temelde işbirlikçidir, yetişkinler çocuklara özverili bir şekilde aktif olarak öğretir ve çocuklar da kültürel gruba işbirlikçi bir şekilde uyum sağlamanın bir yolu olarak yetişkinlere aktif olarak uyum sağlarlar. Hipotez, bu işbirlikçi kültür biçiminin, Erken insanların son derece işbirlikçi yaşam biçimlerinin ara aşaması ve bunun büyük maymunların sosyal öğrenmesini gerçek anlamda kültürel öğrenmeye nasıl dönüştürdüğüyle mümkün kılındığıdır. Öğretim, başkalarına yararlı bir şekilde bilgi verdiğimiz işbirlikçi iletişimden temel yapısını ödünç alır ve uyum, grubun normatif beklentileriyle koordinasyon kurma arzusuyla güçlendirilmiş taklittir. Modern insanlar sıfırdan başlamadı, erken insan işbirliğinden başladı. İnsan kültürü, erken insan işbirliğinin büyük ölçekli bir örneğidir. Grup tanımlaması, erken dönem insanlarına özgü küçük ölçekli, plansız ve işbirlikçi yiyecek arama stratejisi, bir süreliğine istikrarlı bir adaptasyon stratejisiydi. Thomas Hello ve diğerlerinin, 2012, hipotezine göre, bu strateji esasen demografik iki faktör tarafından istikrarsızlaştırıldı. İlk faktör, diğer insanlarla rekabetti. Bu, gevşek bir işbirlikçi grubunun, yaşam biçimlerini istilacılardan korumak için düzgün bir sosyal gruba dönüşmesi gerektiği anlamına geliyordu. İlk insanların gevşek sosyal gruplaşması, grup hayatta kalmasını hedefleyen ortak amaçlara sahip, her grup üyesinin hem yiyecek arama hem de savaşma için diğerlerine işbirlikçi ortak olarak ihtiyacı vardı ve bu amaç doğrultusunda iş bölümü yapılan tutarlı bir işbirlikçi gruba dönüşme baskısı altındaydı. İlk insanların daha küçük ölçekli işbirliklerinde olduğu gibi, bu, grup üyelerinin birbirlerine yardım etmeye motive oldukları anlamına geliyordu. Çünkü artık her zaman birbirlerine açıkça bağımlıydılar, biz birlikte onlarla rekabet etmeli ve kendimizi onlardan korumalıyız. Böylece bireyler, kendilerini belirli bir grup kimliğine, bir kültüre, dayalı, tüm grubu kapsayan bir biz niyetine dayalı belirli bir sosyal grubun üyeleri olarak anlamaya başladılar. İkinci faktör ise artan nüfus büyüklüğüydü. İnsan nüfusları büyüdükçe, daha küçük gruplara ayrılma iliminde oldular ve bu da, bir dizi farklı sosyal grubun hala tek bir üst grup veya kültür oluşturduğu sözde kabile örgütlenmesine yol açtı. Bu, kendi kültürel grubumuzdan olanları tanımayı oldukça önemli hale getirdi ve elbette onların da bizi tanımasını sağlamamız gerekiyordu. Her iki yönde de bu tanıma önemliydi çünkü yalnızca kültürel grubumuzun üyelerinin becerilerimizi ve değerlerimizi paylaşacağına ve dolayısıyla iyi ve güvenilir işbirlikçi ortaklar olacağına güvenilebilirdi. Günümüz insanlarının grup kimliğini belirlemenin birçok farklı yolu vardır. Ancak orijinal yolların çoğunlukla davranışsal olduğunu hayal edebiliriz, bizim gibi konuşan, bizim gibi yemek hazırlayan ve geleneksel yöntemle balık avlayan insanlar yani kültürel uygulamalarımızı paylaşanlar büyük olasılıkla kültürel grubumuzun üyeleridir. Böylece, erken dönem insanlarının taklit becerileri, hem grup içi yabancılarla faaliyetleri daha etkili bir şekilde koordine etmek hem de başkalarının beni bilgili ve güvenilir bir ortak olarak seçmesi için grup kimliğini sergilemek amacıyla, modern insanların aktif uyumuna dönüştü. Başkalarına, özellikle de çocuklarına bir şeyler yapmayı öğretmek, onların gruptaki işlevlerini desteklemenin ve süreçte daha fazla uyum sağlamanın iyi bir yolu haline geldi. Öğretme ve uyum daha sonra, bir kültürel uygulamanın modifikasyonlarının bir birey yeni ve geliştirilmiş bir teknik icat edene kadar popülasyonda oldukça sadık bir şekilde kaldı, daha sonra bu tekniğin öğretildiği ve uyum sağlandığı, daha da yeni bir yeniliğin işleri tekrar hızlandırdığı cırcır cır etkisiyle karakterize edilen kümülatif kültürel evrime yol açtı. Thomasello, 2011, büyük maymun toplumlarının cırcır cır etkisini veya kümülatif kültürel evrimi göstermediğini. Çünkü sosyal öğrenmelerinin temelde sömürücü olduğunu ve insanlarda olduğu gibi öğretme ve uyum yoluyla işbirliğine dayalı olarak yapılandırılmadığını, bu durumunda bireylerin geriye kaymasını önleyen cırcır cır mekanizmasını oluşturduğunu savunmaktadır. Modern insanlara özgü yeni grup kimliği duygusu, böylece sadece mekansal olarak grup içindeki yabancılara değil, Aynı zamanda zamansal olarak da grubun atalarına ve torunlarına kadar uzandı. Biz her zaman böyle yaptık, bu bizim bir parçasıdır. Kültürel uygulamalar nesiller boyunca işbirliği içinde aktarılırken, yetişkinler özverili bir şekilde öğretirken ve gençler güvenip hatta uyum sağlarken, ortaya çıkan kümülatif etki, bizim, geçmiş. Şimdiki ve gelecek hepimizin bağlı olduğu kalıcı bir kültür haline gelmesiydi, Tıpkı ilk insanların devam eden, küçük ölçekli işbirliklerine bağlı oldukları gibi. Böylece insan toplulukları, gevşek bir şekilde yapılandırılmış bir işbirlikçi havuzundan daha fazlası haline geldi, kendi tarihleri olan, kendilerini tanımlayan kültürler haline geldiler. Bir kez daha, tüm bunların tam olarak ne zaman gerçekleştiği hikayemiz için çok önemli değil, ancak farklı insan kültürlerinin ilk açık işaretleri, en erken yaklaşık 200 bin yıl önce Homo sapiens sapiens, yani modern insanlarla ortaya çıkıyor. İnsanların gerçekten de gruplarını birbirine bağımlı bireylerden oluşan bir biz olarak düşündükleri, yani gruplarıyla özdeşleştikleri, iyi bilinen bir psikolojik gerçektir. En temel olarak, insanların, büyük olasılıkla türe özgü, belirgin bir iç grup, dış grup psikolojisi vardır. Birçok araştırma, insanların her türlü konuda iç gruplarını tercih ettiklerini ve iç gruplarındaki itibarlarına dış gruplardakinden daha çok önem verdiklerini göstermektedir. Dahası, diğer gruplardan olanları sadece yabancı olarak değil, tıpkı maymunlar ve ilk insanlar gibi, yabancı ve genellikle hor görülen davranışlara sahip belirli dış grupların üyeleri olarak düşünürler. Belki de grup kimliğinin en çarpıcı fenomeni, kolektif suçluluk, utanç ve gururdur. Bireyler, gruplarından birinin kayda değer bir şey yaptığında, kendileri yapmış gibi aynı şekilde suçluluk, utanç ve, veya gurur duyarlar. Günümüz dünyasında, etnik kimlik, dil kimliği, kolektif sorumluluk ve benzeri konulardaki mücadelelerde ve hatta spor takımlarına olan taraftar desteği gibi önemsiz görünen olaylarda bile bu tür grup kimliği ve kolektif suçluluk, utanç ve gurur duygularını oldukça açık bir şekilde görüyoruz. Bildiğimiz kadarıyla, büyük maymunlarda ve erken insanlarda bu tür bir grup kimliği duygusu hiç yoktu. Dolayısıyla, artan nüfus büyüklükleri ve insanlar arasındaki rekabetle birlikte, İnsan gruplarının üyeleri kendilerini ve grup arkadaşlarını, bilinen ve bilinmeyen, mevcut ve geçmiş, diğer insan gruplarıyla rekabet içinde hayatta kalmayı ve gelişmeyi amaçlayan büyük, birbirine bağımlı, işbirlikçi bir faaliyetin katılımcıları olarak düşünmeye başladılar. Grup üyeleri en kolay şekilde belirli kültürel uygulamalarla tanımlanıyordu ve bu nedenle grubun yaşam biçimlerine uyum ve bunların öğretilmesi sürecin kritik bir parçası haline geldi. Bu yeni grup zihniyeti biçimleri, grup çapındaki kültürel gelenekler, normlar ve kurumlarla somutlaşan ve insan düşünme biçimini bir kez daha dönüştüren, insan sosyal yaşamının kolektifleşmesi olarak adlandırabileceğimiz şeye yol açtı. Geleneksel Kültürel Uygulamalar, grup kimliği, insan gruplarının her birinin kendine özgü geleneksel kültürel uygulamalar kümesine sahip olduğu anlamına gelir. Geleneksel kültürel uygulamalar, bizim yaptığımız, kültürel ortak zeminde hepimizin yaptığını bildiğimiz ve uygun koşullar altında birbirimizden yapmamızı beklediğimiz şeylerdir. Dolayısıyla, koordinasyon için gelenekselleştirilmiş bir ölçüt setinin bulunduğu açık bir takas gıda pazarında, balımı geleneksel olmayan kaplarda getirirsem, diğer tüccarlar benimle ve belirsiz miktardaki balımla ne yapacaklarını bilemezler. Geleneksel kültürel uygulamalarda, sapmalar doğrudan cezalandırılmaz, sadece dışarıdan izlenirler. Ve kaçınılamayan bazı gelenekler vardır. Kişi şu kıyafeti, bu kıyafeti veya hiçbir şey giymeyebilir, ancak ne giyerse giysin, bu, gruptaki diğerlerinin beklentilerine uyacak veya onları ihlal edecek kültürel bir seçimdir. Erken dönem insan bireylerinin işbirlikçi faaliyetlerde bulunurken birbirleriyle oluşturdukları ikinci şahıs ortak zemininden farklı olarak, bu noktadaki ortak zemin, Clark'ın, 1996, kültürel ortak zemin olarak adlandırdığı şeydir, gruptaki herkesin, bireysel olarak birlikte deneyimlememiş olsak bile, hepimizin bildiği şeyler. Nitekim Kıv, 2003, bir kültürün kamusal etkinliklerinin temel işlevinin, Şefin taç giyme töreni veya kızının evlilik töreni gibi şeylerin kamusal bilgi haline gelmesini sağlamak olduğunu savunmaktadır, herkesin bildiğinden emin olabileceği, kimsenin bilmediğini inkar edemeyeceği ve grup üyeliğinin bir göstergesi olarak hizmet eden kültürel ortak zeminin bir parçası. İlginç bir şekilde, iki yaşındaki çocuklar bile kültürel ortak zemine zaten aşinadır. Bu nedenle, Liebal VD 2013, 2 ve 3 yaşındaki çocukların yeni bir yetişkinle, açıkça kendi gruplarından tanışmasını sağlamıştır. Bu grup içi yabancı daha sonra onlara içtenlikle, bu kim? diye sormuştur. Yetişkin içeri girmeden önce çocuk, Noel Baba oyuncağına ve çocuğun yeni yaptığı bir oyuncağa birlikte bakarken, çocuklar yeni yaptıkları oyuncağın adını söyleyerek cevap verdiler. Çünkü bu yaştaki çocuklar bile, kültürde hiç kimsenin, hatta daha önce hiç tanışmadıkları birinin bile, Noel Baba'nın kim olduğunu sormasına gerek olmadığını bilirler. İkinci bir durumda, yabancı tanıdığı bir oyuncağın adını sorduğunda Noel Baba'nın adını söylediler. Aynı yaş aralığındaki çocuklar ayrıca, grup içindeki yabancıların bir nesnenin geleneksel adını bileceğini, ancak aynı nesne hakkında yeni, keyfi bir bilgiyi bilmeyeceğini beklerler. Bazı geleneksel kültürel uygulamalar açık bir anlaşmanın ürünüdür. Ancak işler böyle başlamadı, sosyal geleneklerin kökenine dair bir sosyal sözleşme teorisi, açıklamak için gereken birçok şeyi, örneğin anlaşmayı sağlayacak gelişmiş iletişim becerilerini varsayar. Lewis, 1969, bu nedenle başlamanın başka bir yolunu önerdi. Bir koordinasyon problemiyle başlayalım. Diyelim ki yeni kampımızda her gün grup halinde balık tutmaya ne zaman gideceğimiz. Diyelim ki, şans eseri ilk gün öğlen vakti yola çıktık. Sadece yeterli sayıda insan o zaman toplandığı için. Gelişmiş iletişim becerilerimiz olmadığını varsayarsak, ertesi gün ne yaparız? Şelinki, 1960, takip eden Louis, 1969, bu ikinci günde diğerlerinden bir zamanı ayırt edecek bir şey aradığımızı ve insanlar için bunu yapmanın doğal bir yolunun emsal olduğunu öne sürüyor daha önce yaptığımızı, daha önce bizim için işe yarayanı, yaparız ve yine öğlen vakti ortaya çıkarız. Böylece alışkanlık kazanırız ve yeni katılımcılar bizi taklit eder ve bize uyum sağlarlar. Kurallara uymayan herkes, sürece dahil edilemez. Ancak iletişim imkanıyla, bu geleneği başkalarına da öğretebilir ve onları uyum sağlamaya ve böylece kültürel uygulamaya katılmaya teşvik edebiliriz. Kolektif niyet anlayışımız açısından önemli olan, yetişkinler çocuklara kültürel uygulamaları nasıl gerçekleştireceklerini öğrettiklerinde, çocuklar bunu mevcut epizodik olay hakkında bir iletişim olarak değil, daha ziyade dünya hakkında genel bir şey olarak, genel olarak bu tür şeylere ve, veya olaylara uygulanan bir şey olarak algılarlar, örneğin, balık tutmak öyle vakti yapılır. Dolayısıyla, bir yetişkin, öğretmeden, çocuğa suda bir balık olduğunu iletebilir. Ancak öğretme moduna geçtiğinde, mesaj daha çok bu tür balıklar bu tür yerlerde bulunur gibi bir şey olur ve çocuğun genel olarak balık tutma becerilerini kolaylaştırır. Bu pedagojik işbirlikçi iletişim biçiminin ima ettiği şey, genel ilkeler üzerinde çalışan bir tür nesnel gerçekliğin, genel olarak bu tür balıklar ve genel olarak bu tür yerler, olduğu ve mevcut durumun bu nesnel gerçekliğin yalnızca bir örneği olduğudur. Öğretim, kültürel grubumuz tarafından geliştirilen şeylere ilişkin kolektif ve nesnel bakış açısıyla örtük olarak desteklenir. Modern insan çocukları yetişkinlerden işlerin belirli şekillerde yürümesi gerektiğini öğreniyorlar. Yetişkin öğretiminin altında yatan bu meli ifadesi çocukları tam olarak anlamadığımız şekillerde öğretilen genel gerçeklerin nesnel bir gerçekliğe dönüştürmeye ve somutlaştırmaya yönlendiriyor. Bu genel bakış açısı dünyaya dair farklı bakış açıları arasında nihai karar verici konumundadır. Bu süreç insan düşüncesi için birçok sonuç doğurur. Ancak en belirgin olanı yanlış inançların anlaşılmasıdır, ki büyük maymunlar bunu açıkça yapmaz, inceleme için Thomasello ve Molla, baskıda, bakınız. Bu nedenle, daha önce, erken dönem insanların başkalarının kendilerinden farklı bakış açılarına sahip olduğunu nasıl anladıklarını açıklamak için Davidson'ın sosyal üçgenleme kavramına benzer bir şeyden bahsetmiştik. Ancak yanlış inançlar da dahil olmak üzere inançları anlamak için, herhangi bir özel bakış açısından bağımsız, nesnel bir gerçekliğe dair genelleştirilmiş bir bakış açısına sahip olmalıyız. Nesnel gerçeklik nihai hakem olduğundan, bir inancın sadece benimkinden farklı olduğunu değil, aynı zamanda yanlış olduğunu da yargılayabilmek için buna benzer bir şeye ihtiyaç vardır. Muhtemelen küçük çocuklar, bebeklik döneminin sonlarında iki farklı bakış açısıyla ortak dikkat sürecine girdikleri andan itibaren, olaylara birden fazla farklı perspektiften bakmaya başlarlar ve bunun erken dönem insanlar için de geçerli olduğunu varsayabiliriz. Ancak çocuklar, yanlış inançlarda dahil olmak üzere inançları tam olarak anlamaları için birkaç yıl daha geçmesi gerekir, çünkü onlar, ve dolayısıyla muhtemelen modern insanlardan önceki tüm insanlar henüz nesnel gerçekliği anlamazlar. Sosyal normlar ve normatif özdenetim, İlk insanların küçük ölçekli işbirlikçi etkileşimlerinde, bireyler aktif olarak bazı işbirlikçi ortakları seçmiş, diğerlerini ise dışlamış ve bazı durumlarda ortaklarını ödüllendirmiş ve cezalandırmışlardır. Ancak bunların hepsi ikinci şahıs bakış açısıyla, yani bir bireyin diğer bir bireyi değerlendirmesi şeklinde gerçekleşmiştir. Modern grup odaklı insanlarda ise bu değerlendirmeler gelenekselleşmiş ve böylece failden bağımsız, Transpersonel bir modda, yani herkes tarafından herkese, hatta etkileşime doğrudan dahil olmayanlar tarafından ve onlara karşı, ve objektif, transpersonel standartlara göre uygulanmıştır. Büyük maymunlar kendilerine yapılan zararlara karşılık verirken, üçüncü şahıslara yönelik eylemlerden dolayı diğer bireyleri cezalandırmazlar. Buna karşılık 3 yaşındaki çocuklar kişisel olarak dahil olmadıkları veya herhangi bir şekilde etkilenmedikleri durumlarda bile genellikle genel olarak ne yapılması veya yapılmaması gerektiği konusunda normatif bir değil kullanarak başkalarına sosyal normları uygularlar. Sosyal normlar grubun kültürel ortak zemininde insanların belirli şekillerde davranması yönündeki karşılıklı beklentilerdir. Bu karşılıklı beklentiler sadece istatistiksel değil Aynı zamanda sosyal normatiftir, yani sizden üzerinize düşeni yapmanız beklenir, aksi takdirde. Beklentilerin gücü, grubumuzun iş yapma biçimine uymayan bireylerin genellikle hoş görülmemesi gereken aksaklıklara yol açmasından kaynaklanır, hatta bireyler çok farklı davranırlarsa, bu onların bizden biri olmadıklarını veya bizden biri olmak istemediklerini ve bu nedenle güvenilmez olduklarını gösterir. Grup odaklı bireyler bu nedenle, genel olarak uyumsuzluğu grup yaşamı için potansiyel olarak zararlı görürler. Sonuç olarak, insanlar sosyal normlara araçsal nedenlerle, başarılı bir şekilde koordinasyon sağlamak için, ihtiyatlı nedenlerle, grubun kınamasından kaçınmak için ve uyumsuzluğun bu işleyişi potansiyel olarak bozması nedeniyle grubun işleyişinden faydalanmak için, grup odaklı bir neden, uyarlarlar. Genel olarak gelenekler gibi, sosyal normlarda ikinci şahıs modunda değil, daha ziyade özne NÖTR, kişiler arası, genel modda işler. İlk ve en temel olarak, sosyal normlar geneldir çünkü bireyin davranışının değerlendirildiği ve yargılandığı nesnel bir standardı ima ederler. İlk insanların sosyal değerlendirmelerinde, bireyler yalnızca kimin işleri etkisiz veya işbirliğine yanaşmadan yaptığını biliyorlardı, ancak şimdi rollerin belirli özne NÖTR standartları vardır ve bu şekilde öğretilebilirler. Bu nesnel standartlar, herkesin beklenen faydayı elde etmesi için belirli gelenekselleşmiş kültürel uygulamalardaki farklı işlevlerin nasıl gerçekleştirildiğine dair karşılıklı anlayıştan kaynaklanır. Dolayısıyla, grupta bal toplarken arıları tütsüleyen kişinin bunu belirli bir şekilde yapması gerektiği ve bunu bu şekilde yapmazsa hepimizin eli boş döneceği kültürel bir ortak zemin ise, davranışı bu nesnel iş performansı standardına göre değerlendirilebilir. Sosyal normlar, kaynakları açısından da genel niteliktedir. Sosyal normlar, bireyin kişisel tercihlerinden ve değerlendirmelerinden değil, grubun bu tür şeyler için üzerinde anlaştığı değerlendirmelerden kaynaklanır. Dolayısıyla, bir birey bir sosyal normu uyguladığında, aslında grubun tamamının elçisi olarak hareket eder ve grubun onu destekleyeceğini bilir. Grup odaklı bireyler, sosyal normları uygularlar çünkü bir sosyal norma olan kolektif bağlılıkları, yalnızca kendilerinin değil, başkalarının da uymasını sağlamayı taahhüt ettikleri anlamına gelir, bu hem kendimiz hem de karşılıklı bağımlı olduğumuz diğer grup üyeleri için faydalıdır. Sosyal normları uygulayan bireylerin tipik ifadesi, böyle yapılamaz, şöyle yapılmalı gibi bir şey olur ki bu da elbette öğretimde kullanılan genel modele çok benzer. Aslında, norm dayatma ve öğretme aynı olgunun iki farklı versiyonu olabilir, bireyleri grubumuzun iş yapma ve düşünme biçimlerine alıştırmak. Norm dayatmanın ön varsayımı, bunun grubun kolektif bakış açısı ve değerlendirmesi, hatta belki de bunun ötesinde bir tanrıya veya evrenin dışsal normatif gerçeklerine genelleştirilmiş bir şey olduğudur, bizim dünyamızda bunun doğru yol, diğerinin ise yanlış yol olması söz konusudur. Son olarak, sosyal normlar hedef kitleleri bakımından da geneldir, grup onaylamaması, prensipte herkese, yani grubumuzun yaşam biçimleriyle özdeşleşen ve bu nedenle sosyal normlarımızı kültürel ortak zeminde karşılıklı olarak bilen ve kabul eden herkese yöneliktir. Ortak zemin varsayımı, sosyal normlarımızın gücünden başka bir sosyal gruba mensup bireyleri, küçük çocukları ve zihinsel olarak yetersiz kişileri muaf tutar. Uygulamadaki bu özne tarafsızlığı, insanların suçluluk ve utanç eylemlerinde sosyal normları kendilerine uygulamalarında daha belirgin bir şekilde görülür. Bu nedenle, başkalarının ihtiyacı olan baldan biraz alırsam, hırsızlığa karşı normun gücü altında, belki de mağdura duyduğum sempatiyle desteklenerek, suçluluk duyacağım. Daha da önemlisi, yasa dışı bir uğraşım kamuoyuna açıklanırsa, bunun yanlış olduğunu düşünmesem bile, grup normunun gözü önünde utanç duyacağım. Suçluluk ve utanç, bu nedenle, yapılan yargının benim kişisel duygum, balı ve o hobiyi istiyordum, değil, grubun duygusu olduğunu özel bir açıklıkla gösterir, bu, özellikle utanç durumunda daha da belirgindir. Çünkü ben grupla aynı fikirde olmayabilirim bile. Yine de, grubun bir temsilcisi olarak kendimi cezalandırıyorum. Suçluluk ve utanç, başka bir bireye zarar verdiğim veya değerli başkalarının beklentilerine uymadığım için kendimi kötü hissetmem gibi bazı ikinci şahıs temellerine sahip olabilir, ancak tam versiyonları ek olarak kolektif bir normu ihlal ettiğimi bilmemi gerektirir. Sadece mağdurun kötü hissetmesi veya başkalarının ahlak anlayışını incitmiş olmam değil, daha da önemlisi ben de dahil olmak üzere grubun bunu onaylamamasıdır. İşlerin bu şekilde yürüdüğünü bildiğim için, grubun beklentileriyle uyumlu olmak adına eylemlerimi grup normları aracılığıyla kendi kendime izliyor ve düzenliyorum. Buna normatif öz izleme diyebiliriz, bu süreçte kişinin korumaya çalıştığı şey genellikle kamuoyundaki itibarı, grubun işbirlikçi bir üyesi olarak statüsüdür. Yani, modern insan işbirliği tüm kültürel topluluk düzeyinde gerçekleştiğinden, çeşitli bağlamlardaki davranışlarım, Grubun genel kültürel ortak zemininde bir dereceye kadar bilinebilir, örneğin, dedikodunun yaygınlığı nedeniyle, ki bu en iyi geleneksel bir dilde yapılır, aşağıya bakınız. Bu, ilk insanların yargılanma kaygısının, modern insanlar tarafından kamuoyundaki itibar ve sosyal statü kaygısına dönüştürüldüğü anlamına gelir. Ve en önemlisi, itibar statüsü birçok sosyal değerlendirmenin toplamından daha fazlasıdır, bu, Sörlyan bir statü işlevinden, bir sonraki bölüme bakın, başka bir şey değil, burada kamusal kişiliğim, kolektivite tarafından yaratılan ve herhangi bir skandala uğramış modern politikacının da doğrulayabileceği gibi, bir saniyede geri alınabilen somutlaştırılmış bir kültürel üründür. Kurumsal Gerçeklik Sınırda, bazı geleneksel kültürel uygulamalar tam teşekküllü kurumlara dönüşür. Açıkçası, ayrım çizgisi belirsizdir. Ancak temel bir ön koşul, kültürel uygulamanın tek başına bir faaliyet olmaması, aksine iyi tanımlanmış, tamamlayıcı rollerle bir anlamda işbirlikçi olmasıdır. Ancak kültürel kurumları ayıran temel özellik, mevcut faaliyetleri düzenlemekle kalmayıp, Yeni kültürel varlıklar yaratan sosyal normlardan oluşmalarıdır, normlar düzenleyici değil, kurucudur. Örneğin, bir insan grubu, bir sonraki seyahat yerinin neresi olacağı, potansiyel yırtıcılara karşı nasıl savunma kurulacağı ve benzeri konularda kararlarını kendi aralarında tartışarak alabilir. Ancak karar vermede zorluklar veya birkaç koalisyon arasında iç çekişmeler varsa, grup bu süreci bir tür yönetim konseyine dönüştürebilir. Bu konseyin oluşturulması, aksi takdirde normal olan bireylere anormal statü ve yetkiler verecektir. Konsey daha sonra, gruptan insanları kovmak gibi başka anormal şeyler yapma yetkisi verecek bir şef atayabilir. Dolayısıyla konsey ve şef kültürel yaratımlardır ve hakları ve yükümlülükleri, teorik olarak bunları geri alıp konsey üyelerini ve şefi tekrar sıradan insanlara dönüştürebilecek olan grup üyeleri tarafından kendilerine bahşedilir. Kurumlardaki roller açıkça failden bağımsızdır çünkü pratikte olmasa da teoride herkes herhangi bir rolü oynayabilir. Sörle, 1995, bu sürecin nasıl işlediği konusunda en açık şekilde açıklama yapmıştır. İlk olarak, açıkça, örneğin bir bireyi şef olarak atamak için grup üyeleri arasında bir tür karşılıklı anlaşma veya ortak kabul olmalıdır. İkincisi, Sörl'ün iyi bilinen X, C bağlamında Y olarak sayılır, X, grup karar alma bağlamında Şef olarak sayılır, formülünü uygulamaya koyacak bir tür sembolleştirme kapasitesi olmalıdır. Bununla ilgili olarak, yeni statüyü kamuoyuna duyurmaya yardımcı olacak gerçek bir fiziksel sembol olmalıdır bir liderin başlığı, asası veya başkanlık mührü gibi bir şey. Kurumların kamuya açık olması, herkesin herkesin onları bildiğini bildiği ve açık sembolik işaretleme karşısında bilgisizlik iddiasında bulunamayacağı anlamına gelir. Bu, yeni kurumların ve yetkililerin yeni yükümlülükleri ve haklarıyla sadece örtük olarak değil, açık ve kamuoyuna açık bir şekilde kutsanmasının nedenlerinden biridir. Resmi göreve başlamasının hemen ardından resmi başlığını takan bir şefe kötü bir şey yapıp, statüsünden habersiz olduğunu iddia etmek mümkün değildir. Benzer şekilde, resmi olarak yazılı kurallar ve yasalar içinde durum aynıdır, bunların kamuya açık niteliği esasen, kimsenin bunları çiğneyip bilgisizlik bahanesiyle mazur görülmeyi bekleyemeyeceği anlamına gelir. Rakoczy ve Thomas Lowe, 2007, kültürel kurumları anlamak için basit bir modelin kural oyunları olduğunu savunmaktadır. Elbette, bir kişi dama tahtası üzerinde at şeklinde bir tahta parçasını istediği gibi hareket ettirebilir. Ancak satranç oynamak istiyorsa, bu at şeklindeki parçanın bir şövalye olduğunu kabul eder ve oyunu kazanma hedefiyle, bir şövalyeyi yalnızca belirli şekillerde, diğer taşları ise başka şekillerde hareket ettirir, kazanma ise belirli, üzerinde anlaşılmış taş dizilimleriyle tanımlanır. Taşlara statüleri, varlığı oyuncuların açık anlaşmasından kaynaklanan ve yalnızca bu anlaşmaya dayanan normlar veya kurallar tarafından verilir. Bu nedenle, bu tür kültürel statü işlevlerinin ontogenetik beşiğinin, örneğin küçük çocukların bir çubuğu birlikte yılan olarak adlandırmaları gibi ortak bir oyun olduğunu savunuyoruz. Bunu yaparken, yeni statüler yaratan temel bir eylemde bulunuyorlar, çünkü bu adlandırma, Oyun partneriyle yapılan sosyal, kamusal bir anlaşmadır. Önemli olan, taklit etme yeteneğinin evrimsel olarak, erken dönem insanların başkaları için durumları iletişimsel olarak pandomim yoluyla canlandırarak hayali gerçeklikler yaratma biçiminden kaynaklandığını savunmuş olsak da, normatif boyut ancak modern insan kültürlerinin karakteristik özelliği olan grupçuluk ve kolektivite ile ortaya çıkar. Güncel amaçlar açısından en önemli nokta, modern insan dünyasında sosyal veya kurumsal gerçeklerin var olmasıdır. Bunlar dünya hakkında nesnel gerçeklerdir. Barack Obama, Amerika Birleşik Devletleri Başkanıdır. Cebimdeki kağıt parçası 20 avroluk bir banknottur ve satrançta rakibi mat ederek kazanılır. Bununla birlikte, bu gerçekler nesnel olmakla birlikte, gözlemciye göre değişir, yani. Sosyal gruplardaki bireyler tarafından yaratılırlar ve bu nedenle aynı kolaylıkla ortadan kaldırılabilirler. Barack Obama başkandır, ancak yalnızca biz öyle dediğimiz sürece, avrolar yasal ödeme aracıdır, ancak yalnızca biz öyle davrandığımız sürece, ve teorik olarak, satranç kuralları her an değiştirilebilir. Sosyal gerçekler hakkında olağanüstü olan şey, hem nesnel olarak gerçek hem de sosyal olarak yaratılmış olmalarıdır, bu da nesneleştirme, somutlaştırma sürecinin gücüne bir kez daha işaret etmektedir. Gerçekten de, 5 yaşındaki çocuklara neredeyse hiç talimat vermeden bazı nesneler verildiğinde, çok hızlı bir şekilde onlarla nasıl oynayacaklarına dair kendi kurallarını oluştururlar ve daha sonra bu kuralları hem kendilerine hem de yeni oyunculara nesnel gerçekler olarak uygularlar, önce bunu yapmak gerekir, şöyle çalışır ve benzeri, gökerits V'de, yayınlanmamış el yazması, yetişkin öğretiminde ve norm uygulamasında olduğu gibi, buradaki zorunluluk ifadesi, herhangi bir bireyin bakış açısından veya isteklerinden bağımsız, nesnel bir gerçekliğin yol gösterici elini ima eder. Özet, grup bilinci ve nesnellik. İlk insanların sosyal etkileşimleri tamamen ikinci şahıs düzeyindeydi. Modern insanların sosyal etkileşimleri ise bunun üzerine, Kişinin kendi grubuyla özdeşleşmesiyle başlayan, grup odaklı bir katman ekledi. Belirli bir kültürel gruptaki bireyler, herkesin belirli şeyleri bildiğini, herkesin bunları bildiğini ve bu böyle devam ettiğini, grubun ortak kültürel zemininde bilirler. Şeyler hakkında kolektif olarak kabul edilmiş bakış açıları, örneğin, orman hayvanlarını nasıl sınıflandırdığımız, yönetim konseyimizi nasıl oluşturduğumuz, ve belirli kültürel uygulamalarda belirli rollerin nasıl yerine getirilmesi gerektiğine dair kolektif olarak bilinen standartlar vardır, hatta bir kişi grubun üyesi olmak istiyorsa, bu rollerin yerine getirilmesi zorunludur. Grubun kendi bakış açısı ve değerlendirmeleri vardır ve ben bunları kabul ediyorum, hatta hedef kendim olsam bile, grubun bakış açısı ve değerlendirmelerinin oluşmasına kendimde katkıda bulunuyorum. Önemli olan, bu yeni grup odaklılığın içerdiği genelliğin sadece şematik olmamasıdır. Burada, bir şekilde genelleştirilmiş veya büyütülmüş bireysel bir bakış açısından veya birçok bakış açısının basitçe toplanmasından bahsetmiyoruz. Aksine, bahsettiğimiz şey, birçok bakış açısının varlığından herhangi bir olası bakış açısı gibi bir şeye, yani esasen nesnel bir bakış açısına genellemedir. Bu herhangi bir olası veya nesnel bakış açısı, normatif bir duruşla birleşerek, sosyal normlar ve kurumsal düzenlemeler gibi şeylerin dışsal bir gerçekliğin nesnel parçaları olduğu çıkarımını teşvik eder. Hem norm uygulama hem de pedagojideki iletişimsel niyetin genel doğası, bizim bizden işleri nasıl yapmamızı beklediğimizi yöneten, özünde genel olan grup odaklılıktan ve sosyal normatiflikten kaynaklanır, bu da daha sonra dünyada işlerin böyle olduğu veya olması gerektiği şeklinde nesnelleştirilir. İlk insanların ortaklık ve bireysellik üzerine kurulu çift düzeyli bilişsel modeli, modern insanlar tarafından nesnellik ve bireysellik üzerine kurulu grup odaklı bir bilişsel modele dönüştürülmüştür. İnsanlardaki grup odaklılık, hem bilme hem de yapma biçimlerinde derin bir değişimi yansıtır. Her şey, gruptaki herhangi birine, özne ne ötr bir şekilde uyacak şekilde genelleştirilir ve bu da, yarattığımız şeyler de dahil olmak üzere, şeylerin nesnelliği duygusu olarak deneyimlenen bir tür kolektif bakış açısıyla sonuçlanır. Böylece insan ortak niyetliliği kolektifleştirilir. Geleneksel iletişimin Ortaya Çıkışı Modern insanlar, genel olarak sosyal yaşamlarını kolektif kültürel uygulamalara, normlara ve kurumlara dönüştürmenin yanı sıra, doğal jestlerini de kolektif dilsel geleneklere dönüştürdüler. İlk insanların anlık, kendiliğinden doğal jestleri, birçok işbirlikçi faaliyetlerini koordine etmek için önemliydi, ancak kültürel grubumuzda büyümüş olanların, geçmiş ve şimdiki, tamamı tarafından bilinen, ancak başkaları tarafından bilinmeyen, gelenekselleşmiş jestler ve seslendirmeler, kültürel grubun tüm üyeleriyle, hatta daha önce hiç etkileşimde bulunulmamış kişilerle bile, çok daha bağlamdan bağımsız ve esnek iletişim ve sosyal koordinasyon biçimlerine olanak sağladı. Dilsel iletişimin doğasına dair saf bir bakış açısıyla, dil kullanımının, niyet durumlarının iletişimsel koordinasyonunda düşünme ihtiyacını ortadan kaldırdığı varsayılabilir, ben anlamımı dilde kodluyorum ve siz onu çözüyorsunuz, tıpkı telgraf operatörlerinin Morse alfabesiyle çalıştığı gibi. Ancak gerçekte, dilsel iletişim böyle çalışmaz. Örneğin, günlük konuşma dilindeki kelimelerin büyük bir kısmı zamirler, o, o, o, gösterge sözcükler, burada, şimdi, veya özel isimlerdir, John, Mary, bunların referansları bir kod kitabından belirlenemez, bunun yerine dilsel olmayan bir şekilde oluşturulmuş ortak bir kavramsal zemine erişilerek belirlenmelidir. Dahası, günlük konuşmalarımız, örneğin, ben, bu akşam sinemaya gitmek ister misin, sen, sabah sınavım var, gibi görünüşte tutarsız dizilerle doludur. Cevabınızı hayır olarak yorumlayabilmem için, sınavlara önceden çalışmanın gerekli olduğu, Aynı anda hem ders çalışılıp hem de film izlenemeyeceği gibi ortak bir anlayışa sahip olmamız gerekir. Bu ortak anlayış, sizin benimle filme gelmeyeceğiniz sonucuna varmamı mümkün kılar. Dolayısıyla, dilsel iletişimdeki en temel düşünme süreçleri, 3. bölümdeki işaret etme ve pandomim anlatımındaki ile aynıdır. Bilgilendirici dilsel iletişimde, bir şeyi bilmenizi istiyorum ve bu nedenle dikkatinizi veya hayal gücünüzü bir duruma, referans eylemim, yönlendiriyorum, umarım neyi bilmenizi istediğimi anlarsınız, iletişimsel niyetim. Sonra siz, ortak zeminimize, hem kişisel hem de kültürel, dayanarak, bu referans durumuna dikkat etmenizi istediğim göz önüne alındığında, iletişimsel niyetimin ne olabileceğine dair tüm dengelimsel bir hipotez kuruyorsunuz. Örneğin, ofisinize gelip, Leipzig şehri bu yaz iki ay sürecek bir tenis kampı düzenliyor diyebilirim. Referans eylemimi mükemmel bir şekilde anlıyorsunuz, ancak bu durumu size neden bildirdiğimi bilmiyorsunuz. Ama sonra tüm dengelimsel aydınlanma gerçekleşiyor, ah, eğer çocuklarımın bu yaz ne yapabileceği hakkında bir öneride bulunmayı amaçlıyorsa, çünkü geçen hafta bunun hakkında konuşuyorduk, dikkatimi bu gerçeğe yönlendirmek son derece mantıklı olurdu. Bu süreci önceden tahmin ederek ve etkili bir iletişimci olmak için, potansiyel çıkarımlarınızı önceden simül etmeye ve böylece referans eylemimi amaçlanan yöne doğru yönlendirmeye çalışıyorum tıpkı işaret etme ve mimik yapmadığı olduğu gibi. Örneğin, bu yaz demeden tenis kampından bahsedersem, onun kendi yaz aktiviteleri için değil, Çocuklarının yaz aktiviteleri için bir tenis kampı kastettiğimi düşüneceğini tahmin edebilirim bu süreç esasen benim, onun iletişim eylemim hakkında düşünmesini düşünmemdir, ki bu da onun niyet durumlarına yönelik bir niyettir. Söylemeye gerek yok ki, iletişimsel kurallar, işaret etme ve mimik yapmaya kıyasla iletişimsel eyleme çok daha açık ve anlamlı anlamsal içerik katar, belki de işleri kolaylaştırır, ancak bu şekilde iki dil kullanıcısının karmaşık durumlar hakkında başarılı bir şekilde iletişim kurabilmesi için yapılması gereken tüm simülasyon, çıkarım ve düşünme süreçlerini ortadan kaldırmaz. Ayrıca, bazı temel seviyelerde kendiliğinden jestlerin kullanımıyla bu ortak süreç olmasına rağmen, dilsel iletişim insan düşüncesi için bazı güçlü yeni kaynaklar da sağlar. Bunlardan dördüne odaklanabiliriz. Her biri aşağıda kendi bölümünde ayrıntılı olarak ele alınmıştır, 1- Miras alınan kavramlaştırmalar olarak iletişimsel kurallar, 2- Karmaşık temsili biçimler olarak dilsel yapılar, 3- Söylem ve yansıtıcı düşünme ve 4- Ortak karar alma ve gerekçe sunma. İletişimsel Kurallar, Miras alınan kavramsallaştırmalar olarak İlk insanların birbirlerinin dikkatini ve hayal gücünü ilgili durumlara yönlendirmek için sembol olarak kullandıkları kendiliğinden oluşan ikonik jestler, modern insanlarla birlikte grup içinde gelenekselleşti. Bu, bir jestin yorumlanmasının, eskiden olduğu gibi, o anki iletişim ortakları arasında bazı kişisel ortak noktalara bağlı olmasının yanı sıra, bu gruptaki diğerlerinin bu jesti nasıl kullanmasını ve yorumlamasını beklediğimiz, ve diğerlerinin de bizden bunu beklemesini beklediğimiz, ve benzeri, kültürel ortak noktalara da bağlı olduğu anlamına geliyordu. Örneğin, kültürel ortak noktamız gereği, bir partnerin dikkatini veya hayal gücünü yılan tehlikesi durumuna yönlendirmek istediğimizde, potansiyel tehlike yönünde dalgalı bir el hareketi yaptığımızı biliyoruz. Bu tür gelenekler, bireylerin yalnızca herkes de kullanıyorsa kullanmak istedikleri anlamında koordinasyon araçlarıdır. İletişimsel gelenekler böylece, eğer onları geleneksel şekilde kullanmazsam, oyunda olmadığım anlamında kurucu normlar tarafından yönetilir. Wittgenstein'ın, 1955, çok çarpıcı bir şekilde savunduğu gibi, geleneksel kullanım kriterleri birey tarafından değil, kullanıcı topluluğu tarafından belirlenir. İsyan edebilirim, ama ne etkisi olur? İletişimsel geleneklere bu kültürel boyut gruptaki herkesin ortak kültürel zeminde bunları bilmesi ve bunlara uyması beklenir artık insan iletişimsel eylemlerini tamamen açık bir şekilde değerlendirebileceğimiz anlamına gelir. İlk insanlar, örneğin, ilgili durumları bir jestle işaret ederek, durumları başkaları için nasıl perspektiflendirdiklerini açıkça ortaya koyuyorlardı, ancak alıcı kolayca yanlış anlayabilir veya yanlış anlamış gibi yapabilir ve bu da olayın sonu olurdu. Ancak şimdi, modern bir insan yılan tehlikesi jesti gibi bir iletişimsel gelenek kullanırsa, partneri bunu bilmediğini veya normal şartlar altında anlamadığını iddia edemez. Hepimiz kültürel ortak zeminde bu geleneği bildiğimiz için, bu açık bir gelenektir ve bu nedenle yanıt vermek gerekir. Modern insan böylece artık sadece iletişim partnerinden anlama yönünde ikinci şahıs baskısı altında değil, aynı zamanda bir anlamda tüm topluluktan normatif bir baskı altındaydı, eğer bizden biriyseniz, bu gelenekle nasıl hareket edeceğinizi biliyorsunuz demektir. Bu iletişimsel kuralı anlamayan herkes bizden biri değildir, bu da onu kültürel olarak normatif kılar. İkonik iletişimsel gelenekler hızla ikonik olmayan hale gelebilir. Bu, işaret dillerinin doğuşunda güvenilir bir şekilde gerçekleşir, tüm yaşamları boyunca işiten ebeveynleriyle kendiliğinden ikonik jestler kullanarak iletişim kuran izole sağır bireyler bir araya gelir ve bu ev işaretlerinden bazılarını gelenekselleştirirler. Bu genellikle işaretlerin bir tür stilize edilmesine veya kısaltılmasına yol açar. Böylece, yılan tehlikesi için el sallama hareketi, neredeyse hiç el sallama olmayacak şekilde kısaltılabilir. Tipik olarak bunun nedeni, alıcının iletişimsel durumda neyin geleceğini tahmin edebilmesidir. Örneğin, bir taşı çevirmek üzere ise, biri elini uzattığı anda yılan tehlikesi jestini tahmin edebilir. Çocuklar ve diğer yeni gelenler daha sonra yılan tehlikesi durumlarına dikkat çekmek için kısaltılmış el uzatma, el sallama olmadan, Jestini taklit eder veya ona uyum sağlarlar. Taklit ve uyumun güçlü becerileri böylece iletişimde ikonikliği baltalar. Çünkü ikoniklik, belirli durumlar hakkında iletişim kurmak için hangi jestin kullanılacağı konusunda kültürel olarak ortak bir zemine sahip bir grupta gerekli değildir. Bu nedenle iletişimsel kurallar keyfi hale gelebilir. Bu geleneksel ve keyfi iş yapma biçiminin birey ve düşünme süreçleri üzerindeki etkileri, söylemeye gerek yok, son derece önemliydi. Birincisi, çocuklar artık atalarının daha önce referans eylemlerini koordine etmekte yararlı buldukları bir dizi iletişimsel kuralı kullanan bir insan grubuna doğuyorlardı ve herkesin tam olarak bu kuralları edinmesi ve kullanması bekleniyordu. Bu nedenle bireylerin kendi kavramlaştırma biçimlerini icat etmeleri gerekmiyordu, sadece başkalarının kini öğrenmeleri gerekiyordu ki bu da uzun bir tarihsel zaman dilimi boyunca tüm kültürel grubun kolektif zekasını somutlaştırıyordu. Bireyler böylece başkaları için dünyayı kavramsallaştırmanın ve perspektiflendirmenin sayısız yolunu miras alıyorlardı. Bu da aynı durumu veya varlığı aynı anda farklı yorumlar altında, örneğin çilek, meyve, yiyecek veya ticaret kaynağı olarak görme olasılığını yaratıyordu. Yorumlama biçimi gerçeklikten veya iletişimcinin amaçlarından değil, iletişimcinin bir durumu veya varlığı, alıcının iletişim niyetini en etkili şekilde anlayabileceği şekilde nasıl yorumlayacağına dair düşüncesinden kaynaklanıyordu. Bu temelde yeni geleneksel, normatif ve perspektifsel bilişsel temsil biçimine ek olarak, Keyfi araçlarla geleneksel olarak iletişim kurmak, iki yeni bilişsel temsil sürecini daha yaratır veya en azından kolaylaştırır. Birincisi, keyfiliğin daha yüksek bir soyutlama düzeyine yol açmasıdır. Dolayısıyla, jestler tamamen ikonik olduğunda, soyutlama düzeyi genellikle düşük ve yereldir. Örneğin, kendiliğinden ikonik işaretlerde, bir kapıyı açmak bir şekilde, bir kavanozu açmak ise başka bir şekilde pandomim edilir. Bu model, gelenekselleştirilebilecek bir kullanıcı topluluğu olmadığı için ikonik kalma baskısı altında olan sağır çocukların bireysel olarak oluşturdukları ev işaretleri için tipiktir. Bununla birlikte, bir toplulukta, yeni öğrenenler için ikoniklik azaldıkça ve keyfi gelenekler ortaya çıktıkça, son derece soyut ve belirli bir açma biçimine benzemeyen daha stilize bir açma tasviri ortaya çıkar. Bu soyutluk, geleneksel işaret dillerindeki ve elbette sesli dillerdeki birçok işaretin özelliğidir. Keyfiliğe doğru bir kaymanın ardından gelenekselleşme, soyutluğu doğurur. Rastgele oluşturulmuş çok sayıda iletişimsel kural edinmenin, kullandığımız iletişimsel işaretlerin çoğunun amaçlanan referanslarıyla yalnızca rastgele bağlantıları olduğu ve böylece ihtiyaç duydukça yenilerini uydurabileceğimiz yönünde genel bir kavrayışa yol açabileceğini hayal edebiliriz. Keyfi iletişimsel kurallar tarafından yaratılan veya en azından kolaylaştırılan ikinci yeni bilişsel temsil süreci de soyutluğu içerir, ancak farklı bir türde. Çağdaş dillerdeki en soyut kavramlaştırmaların çoğu, Zaman içinde birden fazla failin bir şeyler yaptığı son derece karmaşık durumlar için tek bir öğedir, örneğin, adalet gibi bir terimi tanımlamak için, en doğal yol bir tür anlatı ile ilerlemektir, adalet, birinin, ve sonra birinin, yapmasıdır. Adalet gibi karmaşık durumları ve olayları pandomimle başkalarına nasıl gösterebileceğimizi hayal etmek zordur, tam bir anlatı türünü canlandırmaktan başka bir yol yoktur ve bu, kutlama veya cenaze gibi daha somut anlatı olayları için bile geçerlidir. Bunlar için de tüm sekansları pandomimle canlandırmak gerekir. Ancak keyfi işaretlerle, bu karmaşık durumları tek bir işaretle belirtmek yeterlidir. Bu, özünde, keyfi işaretlerin, insan bilişinin ilişkisel, tematik veya anlatısal örgütlenmesinin yönlerini sembolize etme konusunda yeni bir olasılık açtığı anlamına gelir, bu da ağaç veya yemek gibi sembolize edilen doğrudan kategorik veya şematize edilmiş yapısına ek olarak, insan düşüncesinin kapsamını ve karmaşıklığını muazzam ölçüde genişletir. Kutu birde savunulduğu gibi, artık basit işaretlerle gösterilebilen bu ilişkisel tematik anlatısal örgütlenmeye insan kavramsal erişiminin kaynağı, ortak hedeflere ve çeşitli kurucu rollere sahip karmaşık işbirlikçi faaliyetlerdir. Markman ve Stilleul, 2001, rol yuvaları için rol tabanlı kavramlardan, örneğin, avda izci, ve genel faaliyet için şema tabanlı kavramlardan, örneğin, av gezisinin kendisi, bahseder ve başka hiçbir organizmanın deneyimin bu tematik boyutunu kavramsallaştırması olası değildir. Keyfi iletişimsel gelenekler, bir kritik kütle oluştuktan sonra, iki yeni çıkarım süreci de yaratır. Birincisi, insanlar farklı amaçlarla ve farklı soyutlama seviyelerinde farklı durumlarda iletişim kurdukları için, geleneksel iletişimciler topluluğundaki birey, birbirleriyle karmaşık şekillerde ilişkili geniş bir iletişimsel gelenek envanterini miras alır. Örneğin, bazı bağlamlarda bireylerin bir ceylanı belirtmek için bir jest veya seslendirmeyi gelenekselleştireceğini, diğer durumlarda ise genel olarak bir hayvanı, veya belki de herhangi bir türün potansiyel bir av hayvanını, belirtmek için bir jest veya seslendirmeyi gelenekselleştireceğini hayal edebiliriz. Bu kültürdeki çocuklar, farklı bağlamlarda, bu ifadelerin her ikisini de öğrenirler. Bu, yalnızca nedensel çıkarımlar değil, biçimsel çıkarımlar içinde olasılık yaratır. Size bir ceylanın tepenin ardında olduğunu gösterirsem, bilginize dayanarak tepenin ardında potansiyel bir av hayvanı olduğunu çıkarabilirsiniz, ancak hayvan ile ceylan arasında ters yönde benzer bir çıkarım yapamazsınız. Teoride farklı genellik seviyelerinde kendiliğinden pandomimler mümkün olsa da, iletişimciler ancak kolektif olarak bilinen, Gelenekselleşmiş işaretlerle alıcıların bu tür biçimsel çıkarımları yapabilmek için gerekli geleneksel araçlara sahip olduğundan emin olabilirler ve böylece iletişimsel eylemlerini formüle ederken bu çıkarımlara güvenebilirler. İkinci olarak, keyfi iletişimsel gelenekler, tam da keyfi olmaları nedeniyle, birinin referans aralığının aynı anlamsal alandaki diğerlerinin referans aralığıyla sınırlandırıldığı bir tür sistem oluşturur. Dolayısıyla, kültürel ortak zeminimizde, ikimizin de bildiği ve kullanabileceğim belirli geleneksel ifadeler arasında bir seçim yapıyorum. Örneğin, bir arkadaşıma kardeşinin bir kadınla yiyecek aradığını gördüğümü söylersem, bunun karısı olmadığı çıkarımı yapılır, çünkü karısı da bir kadın olsa kadın değil karısı derdim. Ya da çocuğumuzun etin bir kısmını yediğini söylersem, bunun tamamını yemediği çıkarımı yapılır. Çünkü en azından ikimizin de oldukça aç olduğu bağlamda hepsini yemiş olsaydı bunu söylerdim. Bu tür pragmatik çıkarımlar, çağdaş dil kullanıcıları arasında, iletişimsel amaçlar için seçim yaptığımız belirli bir geleneksel dilsel ifade envanterine sahip olduğumuz ortak kültürel zemine dayanarak söyleme nüfuz eder. Bu çıkarımların bazıları tekrarlayıcıdır ve bu nedenle sıklıkla tartışmalı bir şekilde geleneksel çıkarımlar olarak adlandırılırlar. Bu tür çıkarımlar, kendiliğinden pandomimler veya diğer geleneksel olmayan işaret türleri tarafından aynı şekilde üretilmez, çünkü bu durumlarda, grubun ortak kültürel zemininde herkesin tüm alternatifleri bildiği ve dolayısıyla bir iletişimcinin bunlar arasından yaptığı seçim hakkında çıkarımlar yapacağı bir durum söz konusu değildir. Böylece, iletişimsel geleneklerin ortaya çıkmasıyla birlikte, yeni kavramlaştırma biçimlerine sahip olduk. Modern insanlar, gruptaki diğerleriyle ortak kültürel zeminlerinde bir dizi iletişimsel geleneği miras alırlar ve bu geleneklerin kullanımı normatif olarak yönetilir, yani bunlardan sapma, kişiyi kültürel uygulamanın dışında bırakır. İletişimsel geleneklerin keyfiliği, rol ilişkisel, tematik ve anlatı şemaları da dahil olmak üzere neredeyse sınırsız soyutluktaki durumları ve varlıkları kavramsallaştırmak için kullanılabilecekleri anlamına gelir. Ve iletişimsel geleneklerle, artık hem biçimsel hem de pragmatik kavramlaştırmalar arasında, doğal jestlerle aynı şekilde mümkün olmayan, kolektif olarak bilinen çıkarımsal bağlantılara sahibiz. Dilsel yapılar karmaşık temsil biçimleri olarak, erken modern insanları, tek birimlik, holofrastik, iletişimsel kurallardan oluşan küçük bir envanterle ve yeni zihinsel kombinasyonlar yaratma konusunda genel bilişsel yeteneklerle, Tüm maymunlarda bulunan, hayal edersek, çok birimli dilsel kombinasyonlar yaratmalarını kolayca hayal edebiliriz. Örneğin, belki de yemek istemek için eli açık ağza götürmek gibi bir iletişimsel kural vardı. Ve belki de meyve toplamak için yiyecek istemek için, toplama hareketini taklit ederek, bundan bağımsız bir iletişimsel kural vardı. Birisi yemek için tatsız bir şey teklif ettiğinde, yemek yeme hareketini ardından meyve isteme hareketini yapmak için dahi olmaya gerek yoktu. Daha sonra, şematizasyon yeteneği, maymunlarda ve erken insanlarda bulunan, ancak şimdi kurallara uygulanan, göz önüne alındığında, bu bireyin geleneksel yemek yeme hareketini diğer geleneksel yiyecek hareketlerine genelleştirdiğini hayal edebiliriz. Tıpkı insan çocuklarının önce daha fazla meyve suyu dedikten sonra kısa süre sonra daha fazla süt, daha fazla meyve ve benzeri şeyleri daha fazla x şeklinde söylemeleri gibi. Dilsel yapılar, bu tür basit öğe tabanlı şemalarla başlar, ancak daha sonra söylem etkileşimleri yoluyla detaylandırılır ve daha soyut hale getirilir. Mevcut amaçlar için sürecin kilit noktası, alıcıdan gelen iletişimsel baskıdır yeterli bilgi talebi. Bu, iletişimciyi aksi takdirde örtük bırakabileceği şeyleri açık hale getirmeye zorlar. İletişimciler, picin tarzında bir dizi farklı ifadeyi kekeleyerek söyler ve alıcılar boşlukları çıkarımsal olarak doldurmak zorundadır. Ancak iletişimsel aksaklıklar meydana gelir ve alıcılar parçaları birbirine nasıl bağlayacakları konusunda daha fazla bilgi talep eder, bu nedenle iletişimciler iletişimsel niyetleri konusunda daha açık olmalıdır. Bu süreç dizileri bütünleştirme ve otomatikleştirme becerileriyle birleştiğinde antilop avladım, öldü gibi şeyleri antilopu mızrakla öldürdüme dönüştürür. Benzer şemalar oluşturulduğunda, örneğin, kabak suyunu tamamen boşaltana kadar içtim, sonuç gelenekselleşmiş bir dilsel yapı olur, bu örnekte sonuç bildiren yapı. Givo'nun, 1995, sözleriyle, bugünün söz dizimi dünün söylemidir. Böylece, kendi başlarına bütünsel birer sembolik konvansiyon haline gelen, farklı durum türlerini gösteren kendi soyut iletişimsel önemlerine sahip, tamamen soyut dilsel yapılar doğar. Örneğin, küçük İngilizce konuşan çocuklar, 1- Doğrudan nedensel durumlar için erken soyut yapılar öğrenirler, örneğin, geçişli yapı, x, i'yi fiilleştirdi, 2- Etkilenen nesnenin bakış açısından görülen nedensel durumlar, örneğin, edilgen yapı, i, x tarafından fiilleştirildi, 3, nesne hareket durumları, geçişsiz yer belirten yapı, x, i'ye, içine, üzerine fiilleştirdi, 4, mülkiyet transferi durumları, örneğin, çift geçişli yapı, x, i, z'ye fiilleştirdi, 5, bir failin etkilenen bir nesne olmadan hareket ettiği durumlar, örneğin, tek geçişli yapı, x, gülümsedi, ağladı, yüzdü, altı, nesnelerin, fail veya neden belirtilmeden durum değiştirdiği durumlar, örneğin, geçişsiz fiil yapısı, x kırıldı, öldü, ve benzeri. Önemli olan, bu soyut kalıpların iletişimsel işlevinin, bu şematik tasvirlerin gösterdiği gibi, bunlarda kullanılan belirli kelimelerden bağımsız olmasıdır. Bir yapı kullanarak, iletişimciler alıcıları durumları belirli bir bakış açısından görmeye veya hayal etmeye davet ederler. Bu nedenle, geleneksel bir dilde, eylemi kimin gerçekleştirdiği veya aldığına bakılmaksızın, bir özneyi, yani bakış açısı konusunu belirtmenin çeşitli yolları vardır. Dolayısıyla, aynı eylem John pencereyi kırdı, pencere John tarafından kırıldı, John'un taş atması pencereyi kırdı, pencere John'un taş atmasıyla kırıldı, Taş pencereyi kırdı, pencere taş tarafından kırıldı ve benzeri şeklinde ifade edilebilir, bu, konuşmacının belirli bir kullanım anında dinleyici için durumu nasıl kavramsallaştırmak istediğine bağlıdır. Diğer yapılar, iletişimcinin alıcının bilgi ve beklentilerine ilişkin yargısına dayanarak durumu bakış açısına oturtur. Örneğin, İngilizcedeki pencereyi kıran John'du gibi yarık yapı, Alıcının şu anda başka birinin yaptığını düşündüğü durumlarda John'un kırdığını belirtmek için kullanılır, yani, yanlış bir inancı düzeltmek için kullanılır, örneğin, siz, bir pencereyi kırdı. Ben, hayır, pencereyi kıran John'du. McWinney, 1977, bu farklı yorumlamaların, İletişimcilerin olaya bilişsel olarak girerken başlangıç noktası veya bakış açısı olarak seçtiklerinden kaynaklandığını ve bunun da dil bilgisel konu veya özne olarak gelenekselleştirildiğini savunmaktadır. Bilişsel açıdan bakıldığında, soyut yapılar insanlara bilişsel temsil için yeni bir tür soyut, söz dizimsel olarak organize edilmiş geleneksel format sunar. Bu soyut yapılar, dilsel öğelerin çok çeşitli farklı yapılarda kullanılmasını ve daha sonra farklı durumlarda farklı roller oynayarak yeniden kullanılmasını sağlar. Önemli olan, öğelerin nasıl kullanıldığındaki bu esneklik, farklı öğeler tarafından oynanan rolleri açıkça işaretleme ihtiyacını doğurmasıdır. Eğer insan, kaplan veya yemek kelimelerini jestlerle veya seslendirmelerle kullanıyorsam, Yeme eyleminin, failinin ve nesnesinin kim olduğunu bilmek önemlidir. Günümüz dillerinde bunu yapmak için durum işaretlemesi ve karşıt sözcük dizimi gibi çeşitli araçlar vardır. Katılımcı rollerini belirtmek için kullanılan işaretler, katılımcının daha büyük yapıda oynadığı rolle ilgili oldukları için bir tür ikinci dereceden sembol olarak görülebilir. Güncel amaçlar açısından önemli olan nokta, Croft'un, 2001, bir söylemdeki dilsel öğelerin, iletişimsel işlevlerini diğer öğelerle olan sentaktik ilişkileri yoluyla değil, söylemin, yapının bütününde oynadıkları işbirlikçi sentaktik rol aracılığıyla kazandığını savunmasıdır. Dolayısıyla, bir dilsel yapı bir bakıma sembolik bir işbirliği olarak görülebilir. Soyut yapılar, geleneksel dilsel üretkenliğin ve dolayısıyla düşünmedeki kavramsal üretkenliğin ana kaynağıdır. Bireyler, soyut yapılar oluşturmak için şematize eder ve analoji kurarlar, daha sonra bu yapıların boşluklarına, o boşluğun iletişimsel rolüyle az çok iyi bir uyum temelinde yeni öğeler yerleştirebilirler. Gerçekten de, bir öğeyi bir yapının boşluğuna yerleştirmek, o öğe için alışılmadık olabilecek bir yorumu zorunlu kılar, örneğin, Kediyi ağaca çıkardı, gururunu yedi, yaşını öksürdü gibi ifadeleri oldukça sık kullanırız ve bu ifadeler bazı öğeler için alışılmadık yorumlar zorlar. Bu tür metaforik veya analojik düşünme, yapının kendisinin tabiri caizse yukarıdan aşağıya doğru kendi iletişimsel işlevine sahip olduğunun ve belirli bir sınıra kadar öğelerin bu işleve zorla yerleştirilmesi gerektiğinin kanıtıdır. Özetle, bu gelenekselleştirilmiş soyut yapılar sistemi ve farklı yapılarda gerektiği gibi kullanılabilen ve yeniden kullanılabilen öğeler insanların uçan tost makinelerinden renksiz yeşil fikirlerin öfkeyle uyumasına kadar her şeyi düşünebileceği veya en azından düşünmeye çalışabileceği türden yaratıcı kavramsal birleşimi mümkün kılar. Bütün bunlar, iletişim kuran kişinin, devam eden ikinci şahıs iletişimsel etkileşimleri sırasında kendisi ve alıcının iletişim kurduğu referans durumunun nasıl belirlediği ile ilgilidir. Buna ek olarak, modern insan iletişimcileri, devam eden ikinci şahıs iletişimsel etkileşimlerinde iletişimsel güdülerini ve bu referans materyaline olan modal veya epistemik ilişkilerini belirtmek için de sıklıkla dil kullanırlar. Kritik olarak, bu iletişim sürecinde neredeyse tamamen yeni bir şeydir. İlk insanlar dünyadaki şeylere çeşitli şekillerde atıfta bulunmuşlardır. Ancak bu referans materyaline olan kendi ilişkileri örtük kalmıştır, belki de kasıtlı olmayan bir şekilde, işlemsel olarak, bir yüz ifadesi veya seslendirme ile ifade edilmiştir. Ancak iletişim kuran kişinin karar verme sürecinde gönüllü kontrolü altında olan iletişimsel eylemin kasıtlı bir parçası olmamıştır. Ancak günümüzde modern insan iletişimcileri, iletişimsel amaçlarını iletişimsel kurallarda açıkça belirtirler. Bu nedenle, çoğu dilde, istek cümleleri ve bilgilendirici cümleler, iddia cümleleri, gibi konuşma eylemleri için farklı yapılar bulunur. Zihin ve dil felsefecileri, Aynı olgusal önerme içeriğinin, göle gidiyor, göle mi gidiyor, göle git, ah, keşke göle gidebilseydi gibi farklı iletişimsel amaçlarla farklı yapılarda kullanılabilmesinin çok önemli olduğuna inanırlar. Buradaki fikir, önerme içeriğinin herhangi bir özel sözcüksel güçten bağımsızlığının, önerme içeriğini, belirli dilsel ifadelerdeki belirli örneklemelerden arınmış, yarı bağımsız, olgusal bir varlık haline getirmesidir. Konuşma eyleminin işlevi, dilsel öğeler veya yapılar bütünüyle, yukarıda belirtildiği gibi, geleneksel olarak ifade edilmeye başlandıkça, hem iletişimsel güdü hem de önermesel içerik artık kelimelerin ve yapıların aynı temsili biçimine gelenekselleştirildi. Bu tamamen yeni iletişimsel hamlede, iletişim etkileşimindeki iletişimcinin güdüsü artık kendisi de ele alınıyor ve böylece geleneksel olarak kavramsallaştırılıyor. Bu gerçek, diğerlerinin yanı sıra, Wittgenstein'ın dilin nasıl işlediğini anlamadaki en büyük zorluklardan birinin, çok farklı işlevlerin kelimelerde ve yapılarda aynı temel şekilde ifade edilmesi olduğu gözlemine yol açtı. Elbette, bizi şaşırtan şey, kelimelerin konuşulduğunu duyduğumuzda tek düze görünmeleridir. Çünkü uygulamaları bize bu kadar açık bir şekilde sunulmuyor. Ayrıca, iletişimciler çeşitli dilsel araçlar aracılığıyla bir ifadedeki önermeye yönelik modal veya epistemik tutumlarını belirtirler. Bu nedenle, bir iletişimci modal olarak göle gitmeli veya göle gidebilir diyebilir veya epistemik olarak göle gideceğine inanıyorum veya göle gideceğinden şüpheliyim diyebilir. Yine, modal ve epistemik tutumların gelenekselleşmesinin evrimsel ham maddesi muhtemelen bir ifadeyle eş zamanlı olarak ifade edilen yüz ifadeleri ve prozodidir, örneğin, belirsizlik, şaşkınlık veya öfke. Ancak daha sonra bunlar da gelenekselleşti. Böylece iletişimciler artık önermeye yönelik içeriği de bir tür modal epistemik zarf içine alırlar yine, Tüm öğeler aynı gelenekselleşmiş kelime ve yapıların temsili biçimindedir bu da onları yarı bağımsız zihinsel varlıklar olarak kavramsallaştırmamızı daha da teşvik eder. Bu durumda bağımsızlık, yalnızca konuşmacının güdüsünden değil, konuşmacıların onlar hakkında nasıl hissettiklerinden veya düşündüklerinden de kaynaklanmaktadır. İçerik ve tutum arasındaki bu ayrım, aynı zamanda, herhangi birinin onlar hakkında nasıl düşündüğünden veya hissettiğinden bağımsız, zamansız, nesnel, önermeli olarak yapılandırılmış gerçekler fikrinin ve dolayısıyla bağımsız, nesnel bir gerçeklik genel fikrinin de temelini oluşturmaktadır. Şimdi yaptığımız tüm ayrımları yani iletişim Kur'an'ın aktif olarak kontrol ettiği ve alternatifler arasından seçim yapması gereken ayrımları bir araya getirirsek, şekil dördüncü birde gösterildiği gibi, Geleneksel bir dilsel ifadenin temel yapısına sahip oluruz, güç içerik ayrımı, bunun içinde tutum içerik ayrımı ve bunun içinde de konu özne yüklem ayrımı. Özetle, dilsel yapılar, bireylerin iletişimde başkaları için şeyleri kavramsallaştırmaları sırasında insan deneyimini çeşitli soyut kalıplara dönüştüren, gelenekselleşmiş ve otomatikleşmiş söylem parçalarıdır diyebiliriz. Yapılar, özne, alıcı, konum gibi soyut roller içerir ve bu roller, durum belirteçleri, edatlar veya karşıt sözcük dizimi gibi ikinci dereceden sembollerle işaretlenir. Bu rol yuvalarına neredeyse sınırsız sayıda dilsel öğe yerleştirme olasılığı, yaratıcı kavramsal birleşimin önemli bir kaynağıdır. Bakınız, Clark'ın ünlü gazeteci çocuk gazetesi sundu. Belirli yapılar içindeki konu odaklı, özne yüklem, organizasyon durumları rollerden birinin veya diğerinin bakış açısından kavramsallaştırmaya hizmet eder. Konuşmacı güdülerini gösteren iletişim araçları, modal epistemik zarf ile birlikte, olgusal önermeli içeriği, herhangi birinin bunlar hakkında nasıl düşündüğünden veya hissettiğinden bağımsız olarak, nesnel bir dünya hakkında zamansız, nesnel gerçekler olarak bölümleri ayırmaya hizmet eder. Bunların hepsi, türe özgü insan-dilsel yönleridir. Kutu 3. Kanji ve diğerlerinin dili. Son birkaç on yılda bir avuç büyük maymun insanlar tarafından büyütüldü ve onlara insan benzeri bir iletişim biçimi öğretildi. Sonuç olarak çok ilginç şeyler yapıyorlar. Ancak hangi yönlerden insan benzeri oldukları ve hangi yönlerden olmadıkları net değil. Özellikle dilsel yapılar söz konusu olduğunda, maymunların işaretlerini bazen yaratıcı bir şekilde birleştirebildikleri şüphesizdir. Ancak insan yapılarına benzeyen hiçbir şeye sahip gibi görünmüyorlar, genel olarak kavramsal içeriği şematize etme konusunda mükemmel bir yetenekleri olmasına rağmen. Bunun nedeni nedir? Bu soruyu yanıtlamaya yardımcı olmak için, el hareketleriyle veya insan tarafından sağlanan görsel sembollerle, referanslarına benzemeyen, ürettikleri ifadelerin bazı örnekleri şunlardır. Isırık topu, bunu yapmak istiyorum. Sakız acele etmek, birazına sahip olmak istemek. Peynir yemek istiyorum. Sen beni kovalıyorsun, bunu başkalarından istiyorsun. Öncelikle belirtmek gerekir ki, bunların hepsi birer istektir, bu da sistematik çalışmaların, bu bireylerin ürettiği iletişimsel eylemlerin %95'inden fazlasının bir tür emir kipi olduğunu ve diğer %5'inin şüpheli olduğunu ortaya koyduğunu yansıtmaktadır. Bunun nedeni, insanlar tarafından ne kadar eğitilirlerse eğitilsinler, büyük maymunların başkalarına bir şeyleri bildirmek veya onlarla bilgi paylaşmak için bir motivasyon edinmemeleridir. Ve tamamen emir-kipi iletişiminde, insan-dilsel iletişiminin tüm karmaşıklıklarına, prototipik olarak özne yok, zaman yok ve benzeri, işlevsel olarak pek ihtiyaç duyulmaz. Bununla birlikte, bu bireyler tarafından üretilen iletişimsel eylemlerin çoğu açıkça karmaşıktır, bir tür olay katılımcı yapısıyla yapılandırılmıştır ve durumların, belirtilen ilişkilerde veya eylemlerde yer alan katılımcılara bölünmesini yansıtır. Ancak bu karmaşıklığa rağmen, insan dilsel iletişimine ilişkin bazı önemli şeyler eksiktir. Temelde eksik olan şey, başkaları ve onların bilgileri, beklentileri ve bakış açıları için yapıları kavramsal olarak yapılandıran insan dil bilgisinin tüm yönleridir. Olayların ve katılımcıların, ve belki de yerlerin, ötesinde, dilsel maymunlar kendi isteklerini gösteren öğeler öğrenmişlerdir, örneğin, insan dilinde görünmese de, acele et öğesini kullanmaları, onu şimdi istediklerini gösterir. Ancak eksik olan şey, ifadenin alıcı için anlaşılabilir olmasını sağlamaya yönelik söz diziminin tüm yönleridir, bu da işbirliği güdüsünün önemli bir parçasıdır. Örneğin, dinleyicinin referans nesnesini belirlemesine yardımcı olmak için referans eylemlerini temellendirmezler. Yani, örneğin hangi topun veya peynirin istendiğini belirtmeye yardımcı olacak edatlar ve sıfatlar içeren isim tamlamaları kullanmazlar. Ayrıca, hangi olayın ne zaman gerçekleştiğini gösteren herhangi bir zaman belirteci de kullanmazlar. Konuşmacılar, anlamsal rolleri işaretlemek ve böylece ifadede kimin kime ne yaptığını belirtmek için durum belirteçleri veya kelime sırası gibi ikinci dereceden semboller kullanmazlar. İletişimcilerin bu bilgiye ihtiyacı yoktur. Bu bilgi, dinleyicinin, anlatılan daha büyük durum veya olayda her katılımcının rolünü anlamasını sağlamak için verilir. Maymunların, dinleyicilere eski, yeni veya zıt bilgileri ayırt etmek için kullandıkları yapısal veya başka araçları yoktur. Örneğin, bilin pencereyi kırdığını ısrarla söylerseniz, muhtemelen yarık ses yapısı kullanarak sizi düzeltir ve hayır, pencereyi kıran FRED'di derdim. Maymunlarda bu tür yapısal araçlar bulunmaz. Onlar, bakış açısına dayalı yapılar seçmezler. Örneğin, aynı olayı sizin bilginiz, beklentileriniz ve iletişimsel niyetlerime bağlı olarak vazoyu kırdım veya vazo kırıldı şeklinde anlatabilirim, oysa dilsel maymunlar bu tür yapısal alternatifleri öğrenmemişlerdir. Söylemlerinde iletişimsel güdülerini neden belirtsinler ki, her zaman rica niteliğindedir veya referans durumuna yönelik epistemik veya modal tutumlarını açıkça belirtmezler. Temel kuramsal nokta şudur ki, insan dilsel yapıları, yalnızca söylemler için sıralama tercihleri sağlamanın ötesinde, alıcıların bilgi, beklenti ve bakış açılarını göz önünde bulundurarak oluşturulur. Hatta isim tamlamaları gibi çok basit yapılar bile alıcının bilgi, beklenti ve bakış açısına uyarlamalar gerektirir. İnsanlar ayrıca, yapılarında güdü ifadelerini ve epistemik ve modal tutumları da gelenekselleştirirler. Tüm bunlara dil bilgisinin pragmatik boyutu ve benzersiz insan özelliği diyelim. Söylem ve yansıtıcı düşünme. Dilsel iletişim gerçekleştiğinde, söylem de oluşur. Söylemde sıklıkla olan şey, alıcının bir ifadeyi anlamadığını belirterek, açıklama isteyerek ve benzeri yanıt vermesidir. İletişim kuran kişi daha sonra, gerekli bilgiyi daha sonraki söylemde açıkça sunmak için elinden gelenin en iyisini yapar. İnsan düşüncesi için kilit nokta, kavramsal içeriği geleneksel dilsel biçimde bazı orijinal iletişimsel eylemlerde yalnızca örtük olan içerik, açıklamanın bu içeriği öz yansıma için olgunlaştırmasıdır. Yani, Mead'in analizine tekrar atıfta bulunarak, insan iletişiminin işbirlikçi doğası, iletişim kuranın kendi iletişimsel eylemini alıcıymış gibi algılayıp anlayabileceği anlamına gelir. Bu da ona dışarıdan bir bakış açısıyla kendi düşüncesi hakkında düşünme olanağı sağlar. İlk insanların işaret etme ve mimik yapma yöntemleri, kendi açıkça ifade ettikleri düşünceleri üzerinde bir dereceye kadar düşünmelerini sağlarken, modern insanlar ve geleneksel dilsel iletişimle birlikte, artık bazı yeni düşünce türleri de ifade edilebilmektedir. Dahası, öz denetim süreci artık sadece alıcının bakış açısından değil, sözleşmelerin tüm kullanıcılarının normatif bakış açısından da ele alınıyor. Özellikle önemli üç örnek şöyledir. Öncelikle, açıklama gerektiren önemli bir bilgi parçası, iletişim Kur'an'ın niyet durumlarıdır veya önermeye dayalı tutumları. Örneğin, av gezisinden dönerken 2 numaralı su birikintisinde ceylanların su içtiğini gördüğümü ve bu durumun, tercih ettikleri 1 numaralı su birikintisinin, Son zamanlardaki kurak hava koşulları göz önüne alındığında, şu anda kuru olduğu sonucuna varmama yol açtığını varsayalım. Ana üsse döndüğünüzde, su almak için bir numaralı su birikintisine gittiğinizi bana bildiriyorsunuz. Size orada suyun büyük olasılıkla olmadığını bildirmek istiyorum, ancak emin olmadığım için su yok diye kesin bir ifade kullanmak istemiyorum. Muhtemelen bu tür durumlarda konuşmacının belirsizliğini gösteren ilk işaret, istemsiz bir yüz ifadesiydi, yukarıya bakınız. Ancak daha sonra insanlar, örneğin belki de su yoktur veya sanırım su yoktur gibi ifadeler kullanarak şüphelerini belirtmenin yollarını gelenekselleştirdiler. İlginç bir şekilde, İngilizce ve Almanca konuşan küçük çocuklar, düşünme kelimelerini ilk olarak belirli bir zihinsel düşünme eylemini belirtmek için değil, Belki anlamında belirsizliklerini ifade etmek için kullanırlar, örneğin, su yok diye düşünüyorum ifadesi belki de yoktur anlamına gelir. Ancak daha sonra üçüncü şahıs zihinsel olaylara açıkça atıfta bulunurlar. Dolayısıyla bir hipotez, insanların zihinsel durumlar hakkında açıkça konuşmaya başlamalarına yol açan şeyin söylemin gereklilikleri olduğu ve bunu başlangıçta genel olarak değil, Yalnızca önermeli içeriklere yönelik kendi epistemik tutumları için yaptıklarıdır. Daha sonra, hem başkaları hem de kendileri dahil olmak üzere herkesin zihinsel durumlarına aynı iletişimsel kurallar kümesiyle atıfta bulunmaya başladılar. İnsanlar kasıtlı durumlara açıkça atıfta bulunabildikten sonra, bunlar hakkında yeni şekillerde yansıtıcı bir şekilde düşünebildiler. Açıklamaya sıklıkla ihtiyaç duyulan ikinci bir bilişsel süreç kümesi, iletişimcinin mantıksal çıkarım süreçleridir. Bunlar en belirgin olarak ve ve veya ile belirtilenleri, çeşitli olumsuzlama türlerini, örneğin, değil, ve çıkarımları, eğer, o zaman, içerir. Örneğin, tartışmacı söylemde muhatabın baskısına yanıt olarak, konuşmacı akıl yürütme süreçlerini açıkça ifade etmek için bu tür terimlere ihtiyaç duyar. Bu nedenle, normal söylemdeki iletişimsel baskıya benzer şekilde, tartışmacı söylemdeki mantıksal baskı, tartışmacıları o zamana kadar yalnızca işlemsel olan ve hiç de temsili olmayan mantıksal işlemleri dilde açıkça ifade etmeye zorlar. Örneğin, veyanın bir tür pandomim ile ifade edildiği, birinin birine ya bu nesneyi, bir elle uzatılmış, ya da o nesneyi, Diğer elli uzatılmış, sunduğu ilk jestsel, ikonik adımı hayal edebiliriz. Bir eğer, o zaman, mantıksal çıkarımlar, tehditler ve uyarılar gibi günlük sosyal etkileşimlerin pandomimi yoluyla sergilenebilir, eğer x ise, o zaman y. Ancak her zaman olduğu gibi, bu mantıksal operatörleri dilsel kurallarla sembolize etmek, onları çok daha soyut ve güçlü hale getirecek ve bir kez daha, öz denetim ve öz yansıtma için çok daha kolay erişilebilir kılacaktır. Üçüncüsü, konuşmacılar genellikle alıcının anlamasına yardımcı olmak için bazı arka plan varsayımlarını ve veya ortak noktaları açıkça belirtmek zorunda kalırlar. Örneğin, kültürel ortak noktamızdan dolayı ikimizin de çok iyi bildiği bir kültürel uygulama olan bal toplamak için birlikte yiyecek aradığımızı varsayalım. Bu uygulama hakkında paylaştığımız bilgiler, hangi tür kovan aradığımız, ağacın hangi yüksekliğini taramamız gerektiği, ihtiyaç duyacağımız aletler, taşıma için ihtiyaç duyacağımız kap ve benzeri, birçok faaliyetimizi yönlendirir. Dolayısıyla, siz gidip yaprakları toplamaya ve örmeye başlarsanız, ikimiz de taşıma için bir kaba ihtiyaç duyulacağını bildiğimiz için sabırla sizi beklerim. Ancak bu paylaşılan bilgi, kültürel, ortak noktamızda örtük olarak mevcuttur. İlk insanlar bu bilgiyi, partnerlerine uygun yaprakların varlığını işaret ederek açık hale getirebilirlerdi. Ama şimdi, modern bir insan olarak, bazı ortak iletişimsel kurallar aracılığıyla yaprakların varlığını fark etmenizi istediğimi ifade ettiğimi hayal edin, bak, orada güzel yapraklar var, bu, dikkatinizi yapraklara çok daha açık bir şekilde çekiyor. Ancak yine de yanlış anlamı olasılığı var. Ne işe yarar ki? Belki de yapraklara bakıyorsunuz ama hiçbir şey anlamıyorsunuz. Anlamadığınız şeyi değerlendirmeme bağlı olarak bunlar banyan yaprakları veya bir kaba ihtiyacımız olacak veya kabı yapmak için banyan yapraklarına ihtiyacımız var veya her neyse diyebilirim. Dikkatinizi yaprakların varlığına çekme nedenimi ortak zeminimizden çıkarabileceğinizi yanlışlıkla düşündüğüm size açıkça belirtiyorum ve bu süreçte, iletişim kurma konusundaki kendi düşüncemin temellerini de açıkça ortaya koyuyorum. Bir kez daha, bu, düşüncelerim ve bağlantıları üzerinde, ortak zeminimizin yalnızca örtük bir parçası olduklarında yapamadığım bir şekilde düşünmemi mümkün kılıyor. Böylece modern insanlarda, niyet durumları, mantıksal işlemler ve arka plan varsayımları gibi şeyler, nispeten soyut ve normatif olarak yönetilen, kolektif olarak bilinen dilsel kurallar kümesinde açıkça ifade edilebiliyordu. Dilin geleneksel ve normatif doğası nedeniyle, artık sadece maymunların karar vermedeki kendi belirsizliklerini izlemeleri veya ilk insanların alıcının kavrayışını izlemeleri gibi değil, Aynı zamanda nesnel ve normatif olarak düşünen bir iletişimcinin kendi dilsel kavramlaştırmasını, sanki başka bir nesnel ve normatif olarak düşünen kişiden geliyormuş gibi değerlendirmesi şeklinde yeni yansıma süreçleri gerçekleşti. Sonuç olarak, modern insanlar sadece bireysel öz denetim veya ikinci şahıs sosyal değerlendirmesi yapmakla kalmıyor, aynı zamanda tamamen normatif öz yansıma yapıyorlar. Ortak karar alma ve gerekçelerin açıklanması. Son olarak insan iletişiminde insan düşünme süreci için dünyayı değiştirecek sonuçlar doğuracak çok özel bir söylem bağlamını vurgulamalıyız. Ortak karar alma. Prototipik olarak işbirliği yapan ortakları, hatta bir ihtiyarlar meclisini birden fazla eylem yolunun mümkün olduğunu ortak bir zeminde bildikleri halde bir eylem yolu seçmeye çalışırken hayal edebiliriz. Birbirlerine bağımlı oldukları bu durumda eşit güçlerine rağmen, birbirlerine ne yapmaları gerektiğini söyleyemezler, bunun yerine, olası bir eylem yolu önermeli ve bunu gerekçelerle desteklemelidirler. İlk insanlarla başlayalım. İlk insan işbirlikçilerinin genellikle birçok ortak noktası olduğundan, nedenleri dolaylı olarak ima eden şekillerde işaret edebilir ve mimikler kullanabilirlerdi. Bu nedenle, iki ilk insanın bir antilopu takip ettiğini hayal edebiliriz. Hayvanı gözden kaybederler ve bu yüzden hangi yöne gidecekleri konusunda ortak bir karar vermek için bir açıklıkta dururlar. Bu bağlamda, bir kişi yerdeki bazı izlere işaret edebilir. Bu izler avcılar için önemlidir çünkü ortak noktaları bunların antilop izleri, muhtemelen takip ettikleri hayvanın izleri olduğudur. İzlerin yönü de önemlidir. Bu da ikisi için de önemlidir çünkü antilopun muhtemel seyahat yönü için bunun ne anlama geldiğini ortak olarak bilirler. Önemli olan, iletişim kuran kişinin partnerinin dikkatini izlere çekerek amacının, partnerinin onunla belirli bir yönde seyahat etmesini sağlamaktır. Ancak o yöne işaret etmiyor, sadece yere işaret ediyor. İletişim kuran kişinin eylemi böylece alıcıya bir tür dolaylı neden sağlıyor, bunu şöyle açıklayabiliriz, izleri gör. Avımızın muhtemel seyahat yönü hakkındaki ortak noktamız göz önüne alındığında, bu yöne gitmemiz için bize bir neden sunuyorlar. Karşı taraf ise, çalılıkların yanında antilop yavrularını görerek farklı bir yöne işaret edebilir, bu da diğer yöne gitmek için daha iyi bir neden olabilir. Elbette bu nedenlerin hiçbiri açıkça belirtilmemiştir ve bu nedenle tam anlamıyla mantıklı düşünme olarak adlandırabileceğimiz bir şey oluşturmaz. Ama bir başlangıçtır. Modern insanlar ve geleneksel dilsel iletişim becerileriyle, tam anlamıyla akıl yürütmeye ulaşırız, burada akıl yürütme sadece bir şey hakkında düşünmek değil, aynı zamanda başkaları veya kendisi için neden böyle düşündüğünü geleneksel biçimde açıklamak anlamına gelir. Bu, insan akıl yürütmesinin özel bir mesele olduğu geleneksel görüşüyle çelişmektedir. Bu noktada en açık şekilde ifade edenler, Akıl yürütme sürecini iletişim ve söylem, özellikle de bireylerin bir şeyin doğru olduğuna inanmalarının nedenlerini başkalarına açıkça belirttiği tartışmacı söylem açısından yeniden ele alan Mercier ve Sperber'dir 2011. Temel fikir şudur, bir iletişimci bir alıcıya bir şey bildirdiğinde, inanılmak ister ve genellikle, karşılıklı işbirliği varsayımlarına dayanarak, inanılır. Ancak bazen alıcının tarafında, herhangi bir nedenle, yeterli güven yoktur ve bu nedenle iletişimci bilgilendirici ifadesinin nedenlerini açıklar. Bu tür neden verme söyleminde, bireyler başkalarını ikna etmeye çalışırlar. Birçok kanıt, akıl yürütmenin temel işlevinin başkalarını ikna etmek olduğunu öne sürüyor, örneğin, insanların çürütücü kanıtlardan ziyade destekleyici kanıt arama eğilimi, doğrulama önyargısı. Bu görüşe göre başkalarını ikna etmek bireysel başarı için iyidir ve bu nedenle insanlar gerçeğe ulaşmak için değil, başkalarını kendi görüşlerine ikna etmek için akıl yürütme yetenekleri geliştirmişlerdir. İnsan muhakemesinin bireysel insan muhakemesi de dahil olmak üzere sosyal iletişimsel bir kökene sahip olduğu önerisi neredeyse kesinlikle doğrudur. Ancak Mercier ve Sperber'in açıklaması ilgili işbirlikçi süreçleri arka plana atma eğilimindedir. Bu nedenle, bu süreçleri ön plana çıkaran alternatif bir açıklama şöyledir, temel sosyal bağlam, işbirlikçi faaliyetlerde düzenli olarak meydana gelen ortak veya kolektif karar alma sürecidir. Örneğin, bir av gezisinde, belki de bu yönde antilop avlamamız gerektiğini düşünüyorsunuz, ben ise o yönde gitmenin daha iyi olacağını düşünüyorum. Savınızı desteklemek için, Örneğin güneyde bir su birikintisi olduğunu belirterek, geleneksel dilimizle muhakemenizi daha açık hale getiriyorsunuz. Ben de aynı dilde, günün bu saatinde su birikintisinde aslanların olma olasılığının yüksek olduğunu ve bu nedenle antilopların olmayacağını, ayrıca kuzeye doğru giden bazı antilop izleri olduğunu belirterek karşı çıkıyorum. Bu izlerin eski göründüğünü söylüyorsunuz, ancak bence bunun nedeni bu sabah doğrudan güneş ışığına maruz kalmış olmaları ve aslında şafak vakti civarından kalma olmalarıdır. Ve böyle devam eder. Önemli nokta şu ki, bu şekilde tartışmak işbirliğine dayalı bir bağlamı varsayar. Darvall'ın, 2006, belirttiği gibi, ancak belirli bağlamlarda, örneğin siz ve ben birlikte neye inanacağımızı anlamaya çalışırken, ikimizden birinin diğerinden mantıklı düşünmesini talep etme hakkı vardır. Buna işbirlikçi tartışma diyebiliriz ve bu durum oyun teorisinde cinsiyetler arası bir savaş olarak modellenebilir, en yüksek hedeflerimiz işbirliğine dayalıdır, her koşulda birlikte avlanacağız çünkü aksi takdirde başarı umudumuz sıfır, ancak bu işbirlikçi çerçeve içinde her birimiz kendi görüşümüzü savunuruz. Kritik nokta şu ki, bu bağlamda, eğer antilopların yeri konusunda yanılıyorsak, ikimiz de diğerini ikna etmek istemeyiz. Her birimiz tartışmayı kaybetmeyi ve bu gece yemek yemeyi, tartışmayı kazanıp aç kalmaktan daha çok tercih ederiz. Dolayısıyla, işbirlikçiliğimizin kilit bir boyutu, ikimizin de önceden, örtük olarak, en iyi nedenlerin olduğu yöne gideceğimiz konusunda anlaşmış olmamızdır. İşte mantıklı olmak tam olarak budur. En iyi nedenlere başvurmak, Sellers'ın, 1963, benim düşündüklerimi herkesin düşünmesi gerekenlerle ilişkilendiren ortak doğruluk ve alaka standartları olarak adlandırdığı şeyi harekete geçirir. Ortak veya kolektif karar alma bağlamındaki işbirlikçi tartışmamız, bu nedenle, hangi nedenlerin gerçekten en iyi olduğunu belirlemede ikimizin de kullandığı ortak bir ölçüte dayanmaktadır. Bu nedenle, grup karar almasında işbirlikçi tartışmayı yöneten sosyal normlar ortaya çıkmıştır, örneğin, doğrudan gözleme dayalı nedenlerin dolaylı kanıt veya söylentiye dayalı nedenlerden üstün olduğunu belirtirler. Daha da derin, kavramsal bir nokta ise, öncelikle bir tartışmada olmak, belirli oyun kurallarını, yani grubun işbirlikçi tartışma için sosyal normlarını altyapı olarak kabul etmek anlamına gelir. Bu, sokak kavgası ile boks maçı arasındaki farktır. Erken dönem Yunanlılar, batı kültüründeki bu tartışma normlarının en önemlilerinden bazılarını açıkça ortaya koymuşlardır. Örneğin, çelişmezlik yasası, bir tartışmacı aynı ifadenin hem doğru hem de yanlış olduğunu aynı anda savunamaz ve özdeşlik yasası, bir tartışmacı, tartışma süresince anın özdeşliğini değiştiremez. Yunanlılardan önce bile, örneğin aynı ifadenin hem doğru hem de yanlış olduğunu aynı anda savunan kişilerin ya başkaları tarafından görmezden gelindiğini ya da rasyonel bir şekilde tartışmaya teşvik edildiğini hayal edebiliriz. Bu nedenle, işbirliğine dayalı altyapı, akıl yürütmenin ne anlama geldiğini belirlemede belirleyici olmuştur. Doğal dünya tamamen vardır, antiloplar oldukları yerdedir. Bununla birlikte, Saussure'ün çağrıştırıcı ifadesini kullanmak gerekirse, var olanın gerçekte ne olduğunu belirlediğimiz kültürel olarak yerleşik söylem süreçleri olması gerekenlerle doludur. Bu nedenle, işbirlikçi tartışma, iddialı konuşma eylemlerinin doğuş yeri olurdu. İddialar, türetildikleri bilgilendirici konuşma eylemlerinin ötesine geçer, çünkü iddia eden kişi bir ifadenin doğruluğuna, yani sadece dürüstlüğe değil, İfadenin nesnel doğruluğuna da, ve en önemlisi, gerektiğinde nedenler ve gerekçelerle desteklemeye kendini adar. Nedenler ve gerekçeler, bir şeye inanmamın dayanaklarını başkalarına açıkça göstermeyi amaçlar, bu dayanakları paylaştıkları için, onlara da inanmaları için neden verebilir? Örneğin, hepimiz biliyoruz ve önceden kabul ediyoruz ki, su birikintisinde aslanlar varsa, antiloplarda olmayacaktır. Bir kişi, bir argümanı tartışma normlarını ihlal ettiği, örneğin, az önce kendinizle çeliştiniz veya ikimizin de doğru olmadığını bildiğimiz bir şeyi ima ettiği için de reddedebilir. Genel olarak, düşünceleri diğer düşüncelerle, hem başkalarının hem de kişinin kendi düşünceleriyle, çeşitli çıkarımsal ilişkiler yoluyla, tipik olarak nedenler ve gerekçeler sunarak, ilişkilendirme yeteneği, Genel olarak insan aklının anahtarıdır ve bireyin tüm potansiyel düşünceleri arasında bütünsel bir inanç ağı şeklinde bir tür bağlantı kurulmasına yol açar. Bütün bunların doruk noktası insan düşüncesine sosyokültürel bir bakış açısıyla yaklaşan tüm modern düşünürler tarafından kabul edilen bu çeşitli kişiler arası süreçlerin, bireysel rasyonel düşünme veya akıl yürütmeye içselleştirilmesidir. Bir alıcının anlamasını kolaylaştırmak için bir şeyleri açık hale getirmek, iletişim kuran kişiyi, bir ifade üretmeden önce, planladığı iletişim eyleminin nasıl anlaşılabileceğini simül etmeye yönlendirir belki de bir tür iç diyalog yoluyla. Bir tartışmada birini ikna etmek için bir şeyleri açık hale getirmek, tartışmacıyı, Potansiyel bir rakibin argümanına nasıl karşı çıkabileceğini önceden simüle etmeye ve böylece düşüncede birbirine bağlı bir dizin neden ve gerekçe hazırlamaya yönlendirir. Yine belki de bir tür iç diyalog yoluyla. Brandimun, 1994 süreci tanımladığı gibi, monolojik akıl yürütmede kullanılan kavramsal içerikler diyalogik akıl yürütmenin sağladığı içeriye bağımlıdır ve ancak bu içerik açısından anlaşılabilir. Burada ne neyden çıkar sorusu. Farklı geçmiş taahhütlerine sahip, puanlama yapan muhatapların farklı sosyal perspektiflerinden yapılan değerlendirmeleri içerir. İnsan muhakemesinin normları böylece en azından örtük olarak topluluk içinde kabul edilir ve bireyler herhangi bir rasyonel kişiyi ikna etmenin yolları olarak nedenler ve gerekçeler sunarlar. İnsan muhakemesi, hatta kişinin kendisiyle içsel olarak yaptığı düşünme bile, Bireyin eylemlerini ve düşüncelerini grubun normatif geleneklerine ve standartlarına göre düzenlediği bir tür kolektif normatiflikte baştan sona doludur. Bazıları buna normatif öz yönetim demiştir. Ajan tarafsız düşünme. İlk insanların ikinci şahıs düşüncesi, belirli kişilerle doğrudan işbirlikçi ve iletişimsel etkileşimlerin ortaya koyduğu koordinasyon sorunlarını çözmeyi amaçlıyordu. Modern insanlar farklı türde koordinasyon sorunlarıyla karşı karşıya kaldılar. Bunlar, kişisel olarak çok az veya hiç ortak noktaya sahip olmadıkları, tanımadıkları kişilerle ilgili sorunlardı. Davranışsal düzeydeki çözüm, herkesin kültürel ortak zeminde uymasını beklediği, grup çapında, failden bağımsız gelenekler, normlar ve kurumlar oluşturmaktı. Böyle bir dünyada başkalarıyla iletişimsel olarak koordinasyon sağlamak için, İnsan iletişimi de yine kişisel değil, kültürel ortak zemine dayalı olarak geleneksel olmalıydı. Ve geleneksel iletişimde iyi bir iletişim ortağı olmak için özellikle ortak karar almada işbirlikçi bir katılımcı olmak için modern insanların belirli şekillerde düşünme nedenlerini dilde açıkça ifade etmeleri ve ardından kültürel grubun bu dilsel eylemlerin ve nedenlerin anlaşılabilirliği ve rasyonelliği hakkındaki normatif yargılarını simül etmeleri gerekiyordu. Modern insanlar yalnızca diğer bireylerle ortak niyet içinde değil, aynı zamanda tüm kültürel grupla kolektif niyet içinde de yer alırlar. Nesnel olarak temsil etmek, ilk insanlar, çeşitli durumları ve varlıkları aynı anda birden fazla bakış açısından bilişsel olarak kendilerine temsil ettiler ve daha sonra bu durumlar ve varlıklar hakkındaki belirli bakış açılarını, işaretleyici ve ikonik iletişimsel eylemleriyle başkalarına gösterdiler veya sembolize ettiler. Modern insanlar daha sonra, bazen yabancı olan diğerleriyle, özne ÖTR gelenekler, normlar ve kurumlar tarafından yapılandırılmış bir şekilde işbirliği yapmaya ve iletişim kurmaya başladılar, böylece oluşturdukları bilişsel modeller ve simül ettikleri bakış açıları sadece belirli diğerleriyle değil, daha ziyade bir tür genel diğeriyle veya belki de grubun ile ilgiliydi. Bireylerin doğduğu dilsel gelenekler, grubun bir bütün olarak, Yıllar öncesinden beri deneyimin nasıl perspektiflendirdiğini ve şematize ettiğini somutlaştırıyordu, bu nedenle bu yol kaçınılmaz görünüyordu. Sosyal olarak işleyişteki bu yeni yol, üç önemli yeni özelliğe sahip bilişsel temsillerin ortaya çıkmasına yol açtı. Geleneksel, yaşam tarihinde ilk kez, modern insan bireyleri, atalarının daha önce başkalarıyla iletişim kurmak için yararlı bulduğu kavramsal çerçevelerden oluşan yapılandırılmış bir envanteri içeren, geleneksel bir dil biçiminde kültürel olarak inşa edilmiş bir temsil sistemini miras aldılar. Dilsel geleneklerin kullanımı, grubun kültürel ortak zemininde paylaşıldı ve bu, insanlardaki grup odaklılık ve uyum göz önüne alındığında, Bunların doğru kullanımını yöneten topluluk standartlarına normatif olarak dayandırıldığı anlamına geliyordu. Bu, özellikle dil öğrenen çocuklar için, kişinin dilsel geleneklerinin dünyayı nasıl böldüğünün bir şekilde doğal olduğu izlenimini yarattı. Ayrıca, dilsel geleneklerin keyfi oluşu, taksonomik bir sınıfı değil, tematik veya anlatısal olarak tanımlanmış bir varlığı şematize eden adalet veya şantaj gibi son derece soyut kavramlarla çalışma yeteneğini yarattı veya en azından kolaylaştırdı. Dilsel sembollerin keyfi oluşu, farklı özel durumlarda açmak veya kırmak gibi nispeten somut terimlerin daha soyut kavramsallaştırılmasına da yol açtı. En önemlisi, geleneksel doğaları nedeniyle, dilsel gelenekler ve aralarındaki ilişkiler, Grubun kültürel ortak zemininde herkes tarafından bilinen, açıkça zıt yönsel şekillere sahip kavramsallaştırmaları mümkün kıldı, ceylan, hayvan, akşam yemeği. Bu zıt yönsel şekiller, birey için, kendi araçsal eylemleri için kavramsallaştırdığı dünya ile geleneksel dilinde çeşitli zıt şekillerde kavramsallaştırdığı dünya arasında bir boşluk yarattı, bu boşluk, eski Yunanlılardan Benjamin Lee Whorf'a kadar insanların üzerinde düşündüğü bir boşluktur. Önermeli, modern insanlar, dilsel gelenekleri kalıplı şekillerde bir araya getirerek, soyut dilsel yapılar ve bir tür dilsel gestalt oluşturmaya başladılar. Birçok dilsel yapı, tüm önermeleri kavramsallaştırır ve bunu, yapıda belirli roller oynayan ikinci dereceden sembollerle işaretlenmiş iç bileşenlerle yaparlar. Önerme düzeyindeki dilsel yapılar perspektifseldir, örneğin, aktif ve pasif, ve unsurlardan biri, özne, kavramsallaştırılan duruma perspektifsel bir giriş noktası sağlar. Dilsel yapıların soyutluğu, özellikle verimli kavramsal kombinasyonlar oluşturur, böylece mutlu bir güneşten ayda bir adama kadar her türlü hayali varlığı ve durumu kendimize temsil edebiliriz. Dilsel yapılar böylece, yapısal analojilerin yeni bir düşünme çerçevesi sağladığı çeşitli metaforik temsiller olasılığını yaratır, bir fikrin diğerini baltalamasından boş zamanımı tüketen aktivitelere kadar. Dilsel yapılarda çeşitli iletişimsel güdüleri ve tutumları açıkça ifade etmek, deneyime nesnel bir bakış açısı kazandırmaya katkıda bulundu, çünkü bu, herhangi bir bireyin istek veya tutumlarından bağımsız, olgusal bir önerme içeriği öneriyordu. Modern insanlar, dilsel yapılarıyla, nesnel doğruluğuna bağlı oldukları iddialarda bulunmaya başladılar, bu iddialar ya belirli olaylarla ilgili olabilirdi ya da daha da önemlisi, genel olaylar veya belirli bir türün olguları hakkında olabilirdi. Bunu özellikle norm uygulama, bunu halka açık yerlerde yapmazsın ve öğretme, bu böyle çalışır alanlarında yaptılar. Bu genellik, muhtemelen iddialı ifadenin ardında yatan normatif grup sesinden kaynaklanıyordu ve ona bireyi aşan bir nesnellik kazandırıyordu. Nesnel, ilk insanlar farklı bireysel bakış açılarının olduğu bir dünyada yaşadılar. Modern insanlar da bu dünyada yaşıyor. Ancak buna ek olarak, grup odaklı kültürler bağlamında, evlilikten paraya, hükümetlere kadar gelenekler, normlar ve kurumlar gibi kolektif olarak yaratılmış varlıklardan oluşan bir tür kamusal dünya ortaya çıktı. Bu varlıklar birey ortaya çıkmadan önce vardı ve herhangi bir bireyin düşünce ve isteklerinden bağımsız olarak var oldular, bu da onlara fiziksel dünya gibi her zaman zaten var olan bir statü kazandırdı. Ayrıca, bu kolektif varlıkların, teorik olarak herhangi bir ajanın sorunsuz bir şekilde uyum sağlayabileceği önceden belirlenmiş rolleri vardı, ve gerçekten de, bazı durumlarda bu roller, başkanlar ve para gibi, çok gerçek deontik güçleri kolayca gözlemlenebilen yeni gerçeklikler yarattı. Bu kamusal dünyada faaliyet göstermek, bireylerin olaylara bir tür ajan ne ötr bakış açısı, dünyayı nesnel olarak oluşturan ve daha sonra doğru ve yanlış, haklı ve haksız hakkındaki kişisel yargıları haklı çıkaran ayrıcalıklı, aşkın bir bakış açısı benimsemelerini gerektiriyordu. Modern insan bireyleri dünyanın bilişsel modellerini oluştururken, basit nedensel ve kasıtlı ilişkilerin kullanımı yeterli değildi. Şefler ve evlilik gibi şeyleri, dil ve kültürü bir yana bırakın, açıklamak için, kolektif anlaşma ile yaratılan ve kolektif normatif yargı ile sürdürülen şeylere dair bir anlayışa ihtiyaç duyuyorlardı. Başka bir deyişle, tek tek bireylerin, hatta birden fazla bireyin düşünce ve tutumlarını aşan kolektif gerçekliklerin yeni kavramsallaştırmalarına ihtiyaç duyuyorlardı. Bu tür modellerin oluşturulması, doğal olarak, bireyin kendisinden değil, kültürel dünyasının yarattığı aşkın, Nesnel bakış açısının benimsenmesinden kaynaklanan gerçek, doğru ve haklı gibi yargılara yol açacaktı. Dilsel temsiller, özellikle iletişim Kur'an'ın ikinci şahıs tutumları ile zamansız, genel önermeli içerik, örneğin, yağmur yağıyor sanırım, arasında bir ayrım içeren iddialar, bu nesneleştirme ve somutlaştırma eğilimlerine yalnızca ek bir güç kattı. Modern insanlar böylece ilk insanların yaşam biçimlerini kolektifleştirdiler ve dünyanın bilişsel modellerini nesnelleştirdiler. Yansıtıcı akıl yürütme, insanların ve büyük maymunların ortak atasının çıkarımları basit nedensel ve kasıtlı çıkarımlardı. İlk insanların çıkarımları yinelemeli olarak yapılandırılmıştı ve bu da onların sadece dışarıya doğru uzanan bir parmaktan ibaret olan işbirlikçi iletişim eylemlerini üretmelerini ve yorumlamalarını sağlıyordu. Ancak şimdi, modern insanların dilsel iletişimi, çıkarım ve akıl yürütmenin yepyeni ufuklarını açtı. Artık biçimsel ve pragmatik çıkarımlar gibi şeylere sahibiz ve dışsal iletişim araçları, iletişimci tarafından nesnel ve normatif bir bakış açısıyla değerlendirilebiliyor. Ve başkalarına ve içsel akıl yürütmede kendine nedenler ve gerekçeler sunmak, bireyin çeşitli kavramlaştırmalarını tek bir çıkarımsal ağa bağlamaya hizmet ediyor. Dilsel çıkarımlar, farklı dilsel geleneklerin referansları arasındaki hiyerarşik ilişki, gelenekleşme sürecinin bir parçasıdır. Dolayısıyla, herkes topluca, Herkesin gazel kelimesini yalnızca belirli bir hayvan türü için, hayvan kelimesini ise tüm hayvan türleri için kullandığını bilir, gazel de bu hayvanlardan biridir. Bu nedenle, biçimsel çıkarımlar yapma olasılığımız vardır. Eğer bir gazellenin tepenin ardında olduğunu biliyorsak, o zaman bir hayvanın da tepenin ardında olduğunu biliyoruz, ancak tersi değil. Biçimsel mantığın erken gelişiminin büyük bir kısmı bu tür çıkarımlara dayanmaktadır ve çağdaş kavramsal rol semantiğinde de bu tür çıkarımlar önemli bir rol oynamaktadır. Ayrıca, hepimizin bir iletişimcinin kullanabileceği dilsel seçenekleri bildiğimizi topluca bilmemiz de çok önemlidir. Bu da Grayson, 1975, meşhur ettiği türden pragmatik çıkarımlara yol açar, Eğer birine tanıdık diye hitap ediyorsam, bu neredeyse kesinlikle arkadaş olmadığımız anlamına gelir, çünkü arkadaş olsaydık arkadaş kelimesini kullanırdım. Bu örtük anlamlar ve bunlara karşılık gelen çıkarımlar, ancak ve ancak mevcut seçenekler grubun kültürel ortak zemininin bir parçası olduğu için mümkündür, böylece neden o seçimi yaptığımı birlikte merak edebiliriz. Geleneksel dilsel iletişim, bu nedenle güçlü yeni çıkarım türlerini mümkün kılar. Ayrıca, dilsel iletişim ve dilsel kuralların keyfi doğası, modern insanların, erken dönem insanların doğal jestleriyle kolayca veya hiç ifade edilemeyen bazı kavramları, örneğin niyet durumlarını ve mantıksal işlemleri dilde açıkça ifade etmelerini sağladı. Bir kişinin kendi düşüncesini ancak başkasına yöneltilmiş dışsal davranışlarda ifade edildiği şekilde yansıtabileceği hipotezine dayanarak çünkü ancak o zaman başkasının rolünü oynayabilir ve onu onun bakış açısından anlamaya çalışabilir dilsel iletişim, modern insanlara yansıtıcı bir şekilde düşünebilecekleri birçok yeni kavram sunmuştur. Önemli olan, modern insanlar kendi düşünceleri hakkında yansıtıcı bir şekilde düşündüklerinde, en azından bazı durumlarda, bunu yalnızca kendi bakış açılarından veya hatta başkasının bakış açısından değil, daha nesnel bir bakış açısından yapmışlardır. Yansıtıcı çıkarımlar, özel bir söylem durumu, eylem veya inançlar hakkında grup kararı almaya çalıştığımız işbirlikçi tartışmadır. Bunu sadece gerçeğe bağlı iddialarda bulunarak değil, aynı zamanda bu iddiaları nedenler ve gerekçelerle destekleyerek, yani kolektif olarak doğru ve güvenilir kabul edilen şeylerle bağlantı kurarak yaparız. Bu sürecin sonucu, modern insanların dilde ifade edilen çeşitli kavramlaştırmaları ve önermeye dayalı düşüncelerinin, her bir unsurun diğerleriyle olan çıkarımsal ilişkilerinden önem kazandığı geniş bir inanç ağında giderek daha fazla çıkarımsal olarak birbirine bağlanmasıdır. Bu bağlantı, önermeye dayalı düşüncelerin birbirleri için nedenler ve gerekçeler sağladığı, yani, tartışmada birbirleri için öncül ve sonuç olarak kullanılabildiği, tüm bir kavramsal sistemde yolunu bilen tam anlamıyla rasyonel bir varlık olmanın temel bir bileşenidir. Ayrıca, modern insanlar bu tür işbirlikçi tartışmalara girmeye başladıkça, örtük olarak kabul edilen normlar ortaya çıktı. Bu normlar, bir iddiadan diğerine kendileriyle çelişen, bir tartışmanın ortasında terimlerinin anlamını değiştiren veya tek bir iddianın hem doğru hem de yanlış olduğunu savunan bireylerin, grup karar alma sürecinden esasen göz ardı edilmesini veya dışlanmasını sağlayacak şekilde işledi. Dolayısıyla, işbirlikçi tartışma süreci, insan rasyonellik normlarının, kolektif kararlarda, siyasi, Adi ve epistemik kararlar gibi, söz sahibi olmak isteyen herkesi yönetmeye başladığı özel bir dil oyunuydu. Bütün bunlar içselleştirilebilir. İçselleştirme, basitçe, iletişim kuran kişinin iletişim eylemini, alıcı olarak kendine yönlendirmesi anlamına gelir, bu, ötekini anlaşılabilirlik, işbirlikçi katılım ve benzeri nesnel normatif kriterlere göre değerlendirmeyi de içerir. Ortaya çıkan içsel diyalog, insan düşüncesinin özellikle belirgin bir türüdür. İletişim bağlamı işbirlikçi tartışma olduğunda, içselleştirilen şey artık argümanların ve argümanlar için gerekçelerin tamamıdır. Artık birey, düşündüğü şeyi neden düşündüğüne dair normatif olarak gerekçelendirilmiş bir neden verebilir ve böylece kavramlaştırmaları büyük ölçüde, diğer kavramlaştırmalarla normatif olarak onaylanmış çıkarımsal ilişkileriyle tanımlanır. Ortaya çıkan inanç ağı ve insanların bu ağda kolayca gezinme yeteneği, bireysel akıl yürütme yeteneğinin temelini oluşturur. Bu noktada, modern insanların çıkarım yapma süreci, maymunlarda olduğu gibi sadece nedensel ve kasıtlı dizileri hayal etmekten veya erken insanlarda olduğu gibi bunları perspektiflendirmekten ve yinelemekten ibaret değildir, aksine, Modern insanların çıkarım yapma süreci artık geleneksel bir dilin mümkün kıldığı yeni tür çıkarımları ve kendi düşünceleri üzerine düşünmenin yeni biçimlerini, bir tür iç diyalogda içerecek şekilde kapsar. Bu süreçler işbirlikçi tartışmanın özel bağlamında işlediğinde, sonuç olarak akıl yürütme diyebileceğimiz bir şey ortaya çıkar. Dolayısıyla modern insanlar, Kültürel grubun normatif standartları bağlamında zaman zaman bir tür akılcı veya yansıtıcı çıkarım yapma yeteneğine sahiptirler. Normatif öz izleme, ilk insanlar, işbirlikçi faaliyetlerini belirli ortakların değerlendirici tepkileriyle düzenleyen işbirlikçi öz denetim ve iletişimsel öz denetim olarak adlandırdığımız süreçlerle meşguldüler, iletişimsel eylemlerini belirli ortakların beklenen yorumlarıyla düzenliyorlardı. Bu süreçleri modern insanların kültürel yaşam biçimine uyarlarsak, bireyler artık davranışsal karar verme süreçlerini, kültürel grubun kolektif olarak bilinen ve kabul edilen normları aracılığıyla düzenlerler. Böylece modern insanlar, karar verme süreçlerinde yalnızca ikinci şahıs baskısı hissetmekle kalmaz, aynı zamanda, tabiri caizse, gruba uyum sağlama yönünde grup düzeyinde normatif bir baskıda hissederler. Bu nedenle, öncelikle ortağımı hayal kırıklığına uğratmak istemediğim için ve ikinci olarak da bu gruptaki biz başkalarına böyle davranmadığımız için taahhütlerimden geri dönmem. Bu daha genelleştirilmiş normatiflik, sonuçta grup kimliğine geri döner, bu grubun bir üyesi olmak istiyorsam, onların yaptığı gibi davranmalıyım. Yani hepimizin, ben de dahil, birlikte taahhüt ettiği normlara uymalıyım. Modern insan düşüncesi ve akıl yürütmesi, normatif olarak yapılandırılmış ve çok yönlü bir şekilde yönetilmektedir. Başkalarıyla iletişim kurarken, başarılı bir şekilde katılım sağlamak için onların yaptığı gibi yapmak gerekir. Ayrıca, grup karar alma ve işbirlikçi tartışma bağlamında, belirli tartışma normlarına uymak zorunludur. Grup karar alma sürecinde diğerlerinin benim faydalı bir şekilde katılmamda çıkarı vardır, dolayısıyla herkesin, Diğerlerinin doğru iddialarda bulunmasında, çıkarım ve tartışma normlarına uymasında, zaten topluca kabul edilmiş önermeler ve argümanlarla bağlantı kurarak gerekçelendirmesinde ve benzeri çıkarı vardır. İçselleştirildiğinde, bu iletişim süreci bireysel bir akıl yürütme haline gelir. Normatif öz yönetim Normatif öz yönetim, bireyin kendi eylemlerini, hem işbirlikçi hem de iletişimsel olan grubun sosyal normlarını dikkate alarak kendi kendine izlemesi ve hatta kendi kendine düzenlemesiyle, kolektif normatifliğin süreçlerinin içselleştirilmesinden kaynaklanır. Modern insanlar kendi kendileriyle iletişim kurarlar ve böylece kendi düşüncelerini grup tarafından benimsenen normatif standartlarla yansıtır ve değerlendirirler. Bu yansıtma, insanların ne düşündüklerini bildikleri ve bu şekilde düşünmek için kendilerine normatif olarak onaylanmış gerekçeler ve nedenler sunabildikleri anlamına gelir. Böylece birçok ve çeşitli düşüncelerini bir ölçüde topluluk standartları tarafından yönetilen karmaşık bir çıkarımsal ağda birbirine bağlarlar. Düşünen özne, kendi düşünme ve akıl yürütmesi üzerinde yürütücü kontrol uygularken de bu yansıtmayı kullanır. Özellikle Korsgaard 2009, insanların sadece hedeflere sahip olmakla kalmayıp, kararlar alıp belirli şekillerde akıl yürütmekle kalmayıp, aynı zamanda bunların izlenecek iyi hedefler, alınacak iyi kararlar veya sahip olunacak iyi nedenler olup olmadığını önceden değerlendirmeye çalıştıklarını vurgulamıştır. Bu açıkça ek bir yansıtma ve değerlendirme katmanıdır. Buradaki normatif yargı yalnızca benim ya da belirli bir diğer ortağın yargısı değil, Aksine bunun herhangi bir rasyonel insan için, yani bizim gibi iş yapan grubumuzdaki herhangi biri için iyi bir hedef, karar veya akıl yürütme biçimi olup olmayacağına dair bir yargıdır. Dolayısıyla modern insanlar, hem eylem hem de düşünce biçimlerinde içselleştirilmiş rehberler olarak grubun sosyal normlarıyla hareket ederler. Bu, işbirlikçi etkileşimlerinde modern insanların, işbirliği normlarına dayalı olarak, kolektif olarak kabul edilen davranış biçimlerine uydukları ve iletişimsel etkileşimlerinde ise grubun akıl normlarına dayalı olarak, dil kullanımının ve dilsel olarak formüle edilmiş argümanların kolektif olarak kabul edilen biçimlerine uydukları anlamına gelir. Nesnellik, hiçbir yerden bakış. Ekvatorun genel çevresinde yaşayan diğer büyük maymunların aksine, modern insanlar dünyanın her yerine göç etmişlerdir. Bunu bireysel olarak değil, kültürel gruplar halinde yapmışlardır. Hiçbir yerel yaşam alanında modern bir insan bireyi tek başına uzun süre hayatta kalamazdı. Bunun yerine, her özel ortamda modern insan kültürel grupları, fok avcılığından iglo yapımına, yumru kök toplama ve okya yapımına kadar Yerel koşullara uyum sağlamak için kolektif olarak bir dizi uzmanlaşmış ve bilişsel olarak karmaşık kültürel uygulama geliştirmişlerdir bilim ve matematikten bahsetmeye gerek bile yok. Burada yapmaya çalıştığımız şey, modern insan bireylerinin, dünyanın belirli bir köşesinde karşılaştıkları yeni gereksinimlere birlikte uyum sağlama çabalarında, hem işbirliği içinde hem de iletişimsel olarak çevrelerindekilerle koordinasyon kurmalarını sağlayan bilişsel ve düşünme becerilerini belirlemektir. Modern insanların ortaya çıkışına dair bir imge şöyledir, İlk insanlar, çeşitli işbirlikçi amaçlar için çeşitli şekillerde işbirliği yaparak ve başkalarıyla iletişim kurarak oldukça güzel bir şekilde yaşıyorlardı. Daha sonra, bazı ciddi demografik zorluklarla karşı karşıya kalınca, Büyük bir grup zihniyeti ve uyum dalgası herkesi sardı. Günlük yemeklerini avlamak veya toplamak için kendiliğinden ortaklarıyla koordinasyon kuran insanlar, bir dizi gelenekselleşmiş kültürel uygulama geliştirmeye başladılar. Karmaşık işbirlikçi faaliyetlerini koordine etmek için kendiliğinden, anlık jestler kullanarak iletişim kuran insanlar, geleneksel dilsel iletişim becerileri geliştirmeye başladılar. Ve çeşitli işbirlikçi yönlerde birbirlerini ikinci şahıs olarak teşvik eden veya uyaran insanlar, kolektif olarak bilinen ve uygulanan ahlak ve akılcılık sosyal normlarını geliştirmeye başladılar. İlk insanlar birlikte yaşadılar ve başkalarıyla ortaklaşa etkileşim kurdular, modern insanlar birlikte yaşadılar ve başkalarıyla kolektif olarak etkileşim kurdular. Bu büyük grup bilinci ve uyum dalgasının bir etkisi de, Kümülatif kültürel evrimle birlikte kültürel grup seçilimi olmuştur. Kültürel grup seçilimi, bireylerin kendi grupları içinde uyum sağlamaları ve kendilerini diğer gruplardan farklılaştırmaları sonucu grubun kendisinin doğal seçilimin bir birimi haline gelmesiyle gerçekleşir. Bu şekilde yerel koşullara başarılı kültürel uyumlar kalıcı olurken başarısız girişimler yok olur. Kümülatif kültürel evrim, bir kültürel gruptaki icatların Yeni ve geliştirilmiş bir icat ortaya çıkana kadar grupta istikrarlı kalacak şekilde sadakatle aktarılmasıyla gerçekleşir, sözde cırcır cır etkisi. Modern insanlar, erken dönem insanlardan ve maymunlardan daha güçlü bir cırcır cır etkisine sahipti çünkü güçlü taklit becerilerine ek olarak, hem başkalarına bir şeyler öğretme hem de kendileri öğretilirken başkalarına uyum sağlama eğilimleri vardı. İşte bu grup bilinci ve uyum dalgasıyla, kültürel grupların kendi bilişsel eserlerini yaratma ve sürekli olarak geliştirme olasılığı ortaya çıkar, baline avlama yöntemlerinden diferansiyel denklemleri çözme yöntemlerine kadar, bu eserler hem yerel koşullara uyum sağlamalarına hem de kendilerini diğer kültürel gruplardan farklılaştırmalarına yardımcı olur. Bu grup zihniyeti ve uyum dalgasının yeraltı etkisi, düşünmede kullanılmak üzere yeni ve kültürel olarak kolektif bilişsel temsil, çıkarım ve öz denetim biçimleriydi. Modern insanlar dünyayı nesnel olarak temsil etmeye başladılar, bu da herhangi bir rasyonel insanın mümkün kıldığı genel, failden bağımsız bir bakış açısını yansıtıyordu. Dahası, insanların geleneksel dilsel iletişim becerileri, daha önce konuşamadıkları birçok şey hakkında, örneğin, Zihinsel durumlar ve mantıksal işlemler konuşmalarını sağladı ve bu da çok daha derin ve kapsamlı yansıtıcı çıkarımlar yapmayı, kendi düşünmeleri hakkında düşünmeyi mümkün kıldı. İşbirlikçi tartışma bağlamında modern insanlar iddialarının nedenlerini açıkça ortaya koyarak bunları diğer bilgilerine çıkarımsal bir ağ içinde bağladılar ve ardından bu sosyal neden verme pratiği tamamen yansıtıcı akıl yürütmeye dönüştü. Ve modern insanların öz denetimi İlk kez sadece belirli diğerlerinin ikinci şahıs değerlendirmeleri hakkındaki beklentilerini değil, aynı zamanda kültürel bir grup olarak bizim normatif değerlendirmeleri hakkındaki beklentilerini de yansıttı. Tüm bu yeni davranış ve düşünme biçimleri göz önüne alındığında, insan deneyim yumurtasındaki çatlak artık gerçek bir uçuruma dönüştü, birey artık kendi bakış açısını belirli bir başkasının bakış açısıyla buradan ve oradan bakış açısıyla karşılaştırmıyordu, bunun yerine kendi bakış açısını nesnel olarak gerçek, doğru ve her ne kadar herhangi bir bakış açısından olursa olsun haklı olan şeyler hakkında herkesin genel bir bakış açısıyla hiçbir yerden bakış açısı olmayan bir bakış açısıyla karşılaştırıyordu. Dolayısıyla ahlaki açıdan bakıldığında işbirliği her zaman kişinin kendi çıkarlarını başkalarının veya grubun çıkarlarına saygı göstererek bir nebze de olsa silip atmasını gerektiriyorsa Bilişsel açıdan bakıldığında da işbirlikçi düşünme her zaman kişinin kendi bakış açısını başkalarının veya grubun daha nesnel bakış açısına saygı göstererek bir nebze de olsa silip atmasını gerektirir. Bu nedenle, işbirlikçi iletişimde her zaman muhatabımın bakış açısına saygı duymalıyım ve işbirlikçi tartışmada, üzerinde anlaştığımız nesnel gerçekliği de içeren, üzerinde anlaştığımız normatif rasyonellik ölçütlerine göre, Başkalarının neden ve argümanları benimkilerden daha iyi ise, onları kabul etmeye ve böylece kendi görüşlerimi onlarınkiler için terk etmeye kararlı olmalıyım. Nagel'in 1986 sözleriyle nesnellik bir anlama yöntemidir. Hayatın veya dünyanın bir yönünü daha nesnel bir şekilde anlamak için ona dair ilk görüşümüzden geri adım atarız ve bu görüşü ve onun dünya ile ilişkisini nesne olarak alan yeni bir kavram oluştururuz. Bu süreç, daha da nesnel bir kavram kullanılarak tekrarlanabilir. Bu formülasyonda, nesnellik, şeyleri giderek daha geniş perspektiflerden ve aynı zamanda öz yinelemeli olarak, kişinin kendi bakış açısını daha kapsamlı bir başka bakış açısının içine yerleştirmesiyle düşünebilmenin sonucudur. Mevcut görüşe göre, daha kapsamlı, basitçe, giderek daha geniş, daha transpersonel olarak oluşturulmuş genel bir bireyin veya sosyal grubun bakış açısından herhangi birinin bakış açısından anlamına gelir. Modern insanlara giden yolda atılan anıtsal ikinci adım, erken dönem insanlarının zaten işbirlikçi ve perspektifsel düşünme biçimini alıp, kolektifleştirip nesnelleştirdi. Erken dönem insanları, Mead'in, 1934, önemli öteki olarak adlandırdığı varlığın bakış açısını içselleştirip ona atıfta bulunurken, modern insanlar grubun tamamının veya herhangi bir grup üyesinin, yani Mead'in genelleştirilmiş ötekisinin bakış açısını içselleştirip ona atıfta bulundu. Bu noktada insan düşüncesi artık yalnızca bireysel bir süreç veya ikinci şahıs sosyal bir süreç değil, aksine, benim ne düşündüğüm ile herkesin ne düşünmesi gerektiği arasında içselleştirilmiş bir diyalogdur. İnsan düşüncesi artık kolektif, nesnel, yansıtıcı ve normatif hale gelmiştir, yani, tam anlamıyla insan muhakemesi haline gelmiştir. 5. İnsan düşüncesi işbirliği olarak, toplumsal kökenli ve tarihsel olarak gelişmiş faaliyetlerin içselleştirilmesi, insan psikolojisinin ayırt edici özelliğidir. LEVYG OT SKY ZİHİN VE TOPLUM İnsan bilişsel süreçleri ve düşünme biçimi diğer primatların bilişsel süreçlerinden ve düşünme biçiminden çok daha karmaşıktır. İnsan sosyal etkileşimi ve organizasyonu da diğer primatların sosyal etkileşim ve organizasyonundan çok daha karmaşıktır. Bunun bir tesadüf olması son derece düşük bir ihtimaldir diye düşünüyoruz. Karmaşık insan bilişi, elbette karmaşık insan toplumlarından sorumludur, çünkü insan benzeri biliş olmasaydı insan toplumları dağılırdı. Ancak bu biliş toplum nedensel bağlantısı, evrimsel kökenlerin açıklanması için makul bir yön değildir. Bu etki yönü için, güçlü bilişsel becerilerin seçildiği ve daha sonra bu becerilerin bir şekilde sosyal sorunları çözmeye genişletildiği başka bir davranışsal alan olması gerekir. Ancak, insanların benzersiz işbirliği ve iletişim biçimlerini destekleyen bilişsel becerilerin birçok özelliğini açıklamaya çalıştığımız göz önüne alındığında, bunun hangi başka davranışsal alan olabileceği açık değildir, bu özellikler arasında kültürel gelenekler, normlar ve kurumlar da yer almaktadır. Örneğin, bireysel alet kullanımı veya av izleme için uyarlanmış bilişsel becerilerin bu şekilde karmaşık işbirlikçi girişimler için uyarlanması son derece düşük bir olasılıktır. Dolayısıyla, mevcut görüşe göre, en akla yatkın evrimsel senaryo, yeni ekolojik baskıların, örneğin, bireysel olarak elde edilebilen yiyeceklerin ortadan kalkması ve ardından artan nüfus büyüklükleri ve diğer gruplardan gelen rekabet, İnsan sosyal etkileşimi ve örgütlenmesi üzerinde doğrudan etkili olması ve daha işbirlikçi insan yaşam biçimlerinin evrimine yol açmasıdır, örneğin, yiyecek arama için işbirliği ve ardından grup koordinasyonu ve savunması için kültürel örgütlenme. Bu yeni işbirlikçi ve kültürel yaşam biçimlerini iletişimsel olarak koordine etmek, önce ortak niyet yoluyla, Ardından kolektif niyet yoluyla başkalarıyla işbirliği yapmak için yeni beceriler ve motivasyonlar gerektirmiştir. İşbirliği için düşünme, bu, mümkün olan en geniş çerçevede, paylaşılan niyet hipotezidir. Ancak evrimsel öykümüz, insana özgü düşüncenin birçok farklı yönünü, insana özgü işbirliği ve iletişimin birçok farklı yönüyle ayrıntılı olarak ilişkilendirerek açıklamaya çalıştıkça, çok daha ayrıntılı dönemeçler ve sapmalar geçirmiştir. Tam olarak bu odak noktasına sahip başka çağdaş evrimsel öyküler olmadığı için, şimdiye kadar diğer teorilere çok az atıfta bulunduk. Ancak, insana özgü bilişin ve veya genel olarak insana özgü sosyalliğin evrimine dair bir dizi başka çağdaş açıklama vardır ve bunların geniş bir incelemesi, ortak niyet hipotezini mevcut teorik çerçeve içinde daha iyi konumlandırmaya yardımcı olacaktır. İnsan Bilişsel Evrimi Teorileri İnsan bilişini ve düşüncesini benzersiz kılan şeyin ne olduğu sorulduğunda, birçok bilişsel bilimci için varsayılan cevap genel zeka gibi bir şey olacaktır. İnsanlar çok büyük beyinler geliştirdiğinden, diğer büyük maymunlarınkinden yaklaşık üç kat daha büyük ve daha büyük beyinler daha fazla işlem gücüne sahip olduğundan, insanların düşünme de dahil olmak üzere her türlü bilişsel işlemeyi daha büyük, daha iyi ve daha hızlı bir şekilde gerçekleştirebildikleri düşünülmektedir. Ancak bu açıklama bir anlamda doğru olsa bile, evrimsel olarak nasıl ortaya çıktığı sorusu hala ortadadır. Zeki olmanın aptal olmaktan daha uyarlanabilir olduğunu ve bu nedenle insanların daha zeki hale geldiğini söylemek son derece mantıksızdır. Bu, en vahim türden bir öyle oldu hikayesidir. Uçabilmek ve yürüyebilmek sadece yürüyebilmekten daha iyi olurdu, Peki neden insanlar uçmayı da öğrenmediler? Önemli olan, makul bir evrimsel açıklamanın, belirli bir dizi bilişsel becerinin, bu becerilere sahip bireylere belirli bir dizi avantaj sağladığı belirli bir dizi koşulu içeren uyarlanabilir bir senaryo üzerine inşa edilmesi gerektiğidir. Genel zeka söz konusu olduğunda, eğer bu kullanışlı bir kavram ise, Son veriler daha spesifik hikayenin neredeyse kesinlikle sosyal zeka açıklamamızın bir varyantı olacağını göstermektedir. Bu nedenle, Herman ve arkadaşları, 2007-2010, insanlığın en yakın iki primat akrabası olan şempanzeler ve orangutanlara ve 2,5 yaşındaki insan çocuklarına, hem fiziksel dünyayla hem de sosyal dünyayla başa çıkma becerilerini değerlendiren kapsamlı bir bilişsel test bataryası uyguladı. İnsan ve maymun bilişi arasındaki fark genel zekaya dayanıyorsa, bu çalışmadaki çocukların tüm farklı görevlerde maymunlardan eşit derecede farklı olması gerekirdi. Ancak durum böyle değildi. Bulgular, çocukların ve maymunların fiziksel dünyayla başa çıkma konusunda çok benzer bilişsel becerilere sahip olduğunu, ancak çocukların biraz dil kullanabilecek yaşta olmalarına rağmen okuma, sayma veya okula gitme konusunda yıllarca uzakta olmalarına rağmen sosyal dünyayla başa çıkma konusunda her iki maymun türünden de daha gelişmiş bilişsel becerilere sahip olduğunu gösterdi. Hipotez şuydu, insan yetişkinleri diğer maymunlardan neredeyse her konuda daha zekidir, bunun nedeni genel zekada artışa yönelik bir adaptasyona sahip olmaları değil, aksine çocukluklarında sosyal bilişsel yeteneklerini kullanarak işbirliği yapmaları, iletişim kurmaları ve kültürlerindeki diğer insanlardan her türlü yeni şeyi, çeşitli eşyalarını ve sembollerini kullanmayı sosyal olarak öğrenmeleridir. Benzer ancak farklı bir argüman, insanları diğer primatlardan ayıran daha dar, ancak yine de alan genel bilişsel süreçler öneren teoriler için de geçerlidir. Bu tür en sistematik girişim pen ve arkadaşları 2008 tarafından yapılmıştır. Onlar, insanları insan dışı primat bilişinden ayıran şeyin, insanların çeşitli üst düzey ilişkileri anlama ve bunlarla akıl yürütme yeteneği olduğunu iddia ederler. Büyük maymunlar için alıntıladıkları verilerle ilgili çeşitli ampirik tartışmalara ek olarak, genel sorun, bu teorinin aynı zamanda insanların ve diğer büyük maymunların farklı faaliyet alanlarındaki çeşitli sorunlarla ne kadar iyi başa çıktıkları konusunda genel farklılıklar öngörmesidir. Ancak, yine de, Herman ve arkadaşları, 2007-2010, sonuçları bu açıklamayla tutarlı değildir. Dahası, Pen ve arkadaşları, insanların ilişkisel kavramlaştırmalarla ilgili özel becerilerini açıklayabilecek adaptif bağlamlar, ı belirten bir evrimsel öyküye sahip değillerdir. Birinci kutudaki, üçüncü bölüm, Tartışma, alternatif bir açıklama önerdi. Buna göre, insanların özellikle gelişmiş ilişkisel düşünme biçimi, çeşitli ortak ve kolektif niyet türlerinde yer alan bireysel rollerin kavranmasından kaynaklanmaktadır. Dolayısıyla, bu özel ilişkisel düşünme biçimi, bilişsel olarak yeni sosyal etkileşim biçimlerine uyum sağlama sürecinin yalnızca bir sonucudur. Korbalis'in, 2011, İnsan Bilişsel Benzersizliğinin anahtarının, özellikle dil, Zihinsel zaman yolculuğu ve zihin teorisinde tezahür eden yineleme olduğu önerisi için de benzer bir şey söylenebilir. Yineleme, mevcut açıklamada da önemli bir rol oynar, ancak yine de bunun hikayenin tamamı olmadığını iddia ederiz. Aksine, insanların özel yollarla başkalarıyla işbirliği yapma ve iletişim kurma sürecinin bir sonucudur, özellikle bu durumda, bireylerin işbirlikçi, açık çıkarımsal, iletişime katılmak için çıkarımlar yapma biçimidir. İnsan bilişsel benzersizliğini açıklamak için öne sürülen ikinci bir hipotez kümesi, dil ve, veya kültürü ele almaktadır. Dil söz konusu olduğunda, bazı kuramcılar dilin sağladığı benzersiz hesaplama süreçlerine, yani öz yinelemede dahil olmak üzere çeşitli kombinatoryal, söz üretkenlik türlerine işaret etmişlerdir. Daha felsefi yaklaşımlı kuramcılar ise dilin akıl yürütmedeki rolüne, yani insanların gerçeğe yönelik iddialarda bulunma ve ardından bunları başkalarına gerekçeli bir şekilde açıklama, bilim ve matematikte ve belki de mahkemelerde ve siyasi anlaşmazlıklarda olduğu gibi, biçimine odaklanmışlardır ve bu ancak bir tür dil ortamında mümkündür. Elbette, insan düşüncesinde dilin hayati rolünü kimse inkar edemez ve dil, İnsan bilişsel evriminde önerdiğimiz ikinci adımın önemli bir parçasıdır. Ancak mevcut görüşe göre dil bu süreçte rolünü oldukça geç bir aşamada oynamaktadır. Nitekim daha önce de savunduğumuz gibi insan dili ortak niyet için yapılan bir dizi önceki uyarlama, örneğin ortak hedefler, ortak kavramsal zemin, yinelemeli çıkarımlar sayesinde mümkün olmuştur ve nihai ortaya çıkışı Birçok insan faaliyetinin gelenekselleştirildiği ve normatifleştirildiği daha büyük bir sürecin parçasıdır. Bizim görüşümüze göre, sadece insanların dili vardır demek, sadece insanların gökdelen inşa ettiğini söylemek gibidir. Oysa gerçek şu ki, primatlar arasında sadece insanlar her türlü istikrarlı barınağı inşa eder. Dil, benzersiz insan bilişinin ve düşüncesinin temeli değil, doruk noktasıdır. Bununla biraz bağlantılı olarak, birçok sosyal ve bilişsel antropolog, insan bilişinin diğer primatların bilişine kıyasla en dikkat çekici özelliğinin, farklı insan popülasyonları arasında gösterdiği değişkenlik olduğunu ve bunun da bilişin kültürel süreçlere dayandığını gösterdiğini savunmuştur. Daha radikal olarak, çeşitli postmodern kuramcılar, İnsan deneyiminin temelde tamamının bir insan kültürünün söylemsel pratikleri içinde gerçekleştiğini ve bu nedenle benzersiz insan düşüncesinin yalnızca bu kültürel çerçeve içinde düşünülebileceğini iddia etmişlerdir. Yine, kültürün kilit rolüne dair bu iddiaların hepsi, genel anlamda, doğrudur. Ancak yine de, eğer sorumuz evrimsel kökenler ise, bunlar yeterli değildir. İnsan düşüncesi, insan kültürel değişkenliğinin gelişmesinden önce bile, özellikle türler arası işbirliği, işbirlikçi iletişim ve daha genel olarak ortak niyet becerilerinin evriminde benzersiz hale gelmiştir, ve bu, bugün dil öncesi insan çocuklarının türe özgü becerilerinde görülebilir. Bu beceriler daha sonraki bir dönemde kültürün evrimini ve gelişimini mümkün kılmıştır. Bu analiz, çoğu insana özgü şeyde kültürel grup seçiliminin kritik rolünü savunan Richardson ve Boyd'un, 2006, açıklaması için de geçerlidir. Yine, öykümüzün ikinci, kültürel, adımı da bu süreci devreye sokmuştur, ancak yine de kültürleri ve dolayısıyla kültürel grup seçilimini mümkün kılan çok sayıda ön koşul ve eşlik eden insana özgü kapasite vardır, örneğin, uyum, konvansiyonelleşme ve normatifleşme. Bir kültür, iş yapmanın konvansiyonelleşmiş yollarını içerdiğinden, modern insan kültürlerinin oldukları gibi olmaları için, bazı şeylerin konvansiyonelleşmeden önce zaten karmaşık ve temelde işbirlikçi doğal olarak var olması gerekir. Dolayısıyla, dil ve kültürün modern insan bilişinin ve düşüncesinin evrimsel olarak ortaya çıkması için gerekli olduğu konusunda neredeyse herkesle hemfikiriz. Biz sadece bunların, insan evriminde daha önce veya eş zamanlı olarak ortaya çıkan, genel olarak ortak ve kolektif niyetle ilişkili olan diğer benzersiz insan sosyal ve bilişsel süreçler tarafından mümkün kılındığını savunduk. Bu nedenle, tam bir açıklama, bu daha önceki ve veya eş zamanlı süreçlerin rolünü kabul etmelidir ve aslında, bizim görüşümüz, Dil ve kültürün sosyal etkileşim ve katılım biçimleri olarak nasıl işlediğinin anlaşılmasının, ilgili ortak ve kolektif niyet süreçlerinin tam olarak açıklanmasını gerektirdiğidir. Üçüncü ve son hipotez grubu evrimsel psikolojiden geliyor. Tubi ve Cosmides, 1989, insan zihninin, belirli ve birbiriyle ilişkisiz sorunları çözmek için evrimleşmiş çeşitli özel amaçlı modüllerden oluştuğu bir İsviçre çakısı metaforu önermişlerdir, bunların en çok sayıda ve en önemlileri erken insanlar ve küçük grup sosyal etkileşimleriyle ortaya çıkmıştır. Belirli adaptif zorluklara ve bunları çözmek için evrimleşmiş bilişsel kapasitelere odaklanmak, çoğunlukla evrimden bağımsız olan bilişsel psikoloji alanında gerekli ve önemli bir hazırlıktır. Ancak pratikte, evrimsel psikologlar çoğunlukla eş seçimi ve ensestten kaçınma gibi bilişsel olmayan veya yalnızca zayıf bilişsel sorunlara odaklanmışlardır. Biliş açısından, Tubi ve Kozmides, 2013, insan bilişinin evrimsel tarihinin izini çeşitli alanlarda nasıl gösterdiğine işaret etmekle yetinmişlerdir. Örneğin, akıl yürütme alanında, insanlar bazı mantıksal problemleri, evrimsel adaptasyon ortamındakilere benzer sosyal bağlamlarda sunulduğunda daha iyi çözerler, mekansal biliş alanında kadınlar, bitki toplamaya adapte oldukları için erkeklerden daha iyi mekansal hafızaya sahiptir. Görsel dikkat alanında ise insanlar hayvanların geliş gidişlerine özel dikkat gösterirler. Ancak şimdiye kadar bu kuramcılar, genel olarak insan bilişsel modüllerine veya özellikle diğer primatlara göre benzersiz yönlerine dair kapsamlı bir açıklama sunmamışlardır. Bu genel bakış açısından, yani modülerlik ve uyarlanabilirliğe odaklanarak, insan bilişsel benzersizliğini daha sistematik bir şekilde açıklamaya çalışan çeşitli teoriler vardır. İlk olarak, siperber, 1996-2000, insanların, tüm hayvan türleri gibi, yılan tespiti ve yüz tanıma gibi son derece spesifik bilişsel modüllerin yanı sıra sezgisel fizik ve sezgisel psikoloji gibi daha genel modüllere de sahip olduğunu savunmaktadır. Bunlar, onun sezgisel inançlar, hızlı, kanıta dirençli olarak adlandırdığı şeyleri destekler. İnsan bilişini özellikle güçlü kılan şey, bireylerin meta temsilleri, yani yalnızca dünyayı bilişsel olarak temsil etmekle kalmayıp, aynı zamanda başkalarının veya kendi dünya temsillerini de temsil eden temsilleri barındırmalarını sağlayan bir tür süper modüldür. Bireyler bunu önermeli, bileşimsel ve öz yinelemeli olarak yaparlar ve bu da Sperber'in yansıtıcı inançlar olarak adlandırdığı şeye yol açar, bu inançlar ya iyi nedenlere sahip olmakla ya da güvendikleri başkalarının inançlarını benimsemekle oluşabilir. Diğer hayvanlar meta temsille meşgul olsalar bile, bu yalnızca bileşimsellik ve öz yineleme olmaksızın çok ilkel bir şekilde gerçekleşir. Bu meta temsil yeteneği, siperber aslında 3 farklı meta temsil modülü olabileceğini düşünüyor, işbirlikçi, açık çıkarımsal, iletişimden, öğretmeye ve kültürel aktarıma, başkalarıyla tartışarak akıl yürütmeye kadar her şeyi mümkün kılıyor. Meta temsil kapasitesi, ayrı bir dil modülüyle birlikte evrimleşmiş ve onunla etkileşim halindedir, bu modülde açıkça yalnızca insana özgüdür. Keradırs, 2006, temsiller ve çıkarımları içeren insan dışı primat bilişini açıklamakta, ancak aynı zamanda insan dışı primat bilişsel modüllerinin bölümlere ayrılmasının getirdiği sınırlamaları da vurgulamaktadır. İnsan bilişi çok daha yaratıcı ve esnektir çünkü insan evrimi sürecinde ek modüller eklenmiştir. Bunların en önemlileri zihin okuma sistemi, maymunların yaptıklarının ötesine geçen dil öğrenme sistemi ve normatif akıl yürütme sistemidir. Bu modüller aynı durumda eş zamanlı olarak uygulanabilir. Bu da bazı yenilikler yaratır ve ayrıca insanlar çalışma belleğinde eylem planlarını yaratıcı bir şekilde hayal etme ve prova etme eğilimi geliştirmişlerdir. Bu kapasite, diğer tüm modüllerin birbirleriyle daha esnek bir şekilde etkileşim kurmasını sağlar. Mithen, 1996, eser kayıtlarıyla yakından bağlantılı, insan bilişsel evrimine dair modüler bir teori sunmak için sistematik bir girişimde bulunur. Erken insanlar ve modern insanlar arasında bir ayrım yapar ve erken insanların bilişsel olarak nispeten sınırlı olduğunu, Binlerce yıl boyunca her yerde aynı araçları kullandığını, sembolik davranış sergilemediğini ve benzeri belirtir. Bu sınırlamayı, erken insanların, çoğu hayvan gibi, birbirleriyle bütünleşmemiş birkaç farklı bilişsel modüle sahip olduklarını varsayarak açıklar. Özellikle, araçlarla ilgili teknik bir zekaya, hayvanlarla ilgili doğal tarih zekasına ve türdeşleriyle ilgili sosyal bir zekaya sahiplerdi ve bunların hiçbiri diğer modüllerle etkileşime girmiyordu. Modern insanlarda ise, modüllerin birlikte çalışmasını sağlayan sembolik yetenekler ve dil bulunur, bu da modern insan düşüncesiyle ilişkilendirilen bilişsel akışkanlık türünü yaratır. Evrimsel psikolojinin bu daha spesifik açıklamalarının ortak noktası, İnsan dışı primatların ve belki de erken insanların, son derece bölümlere ayrılmış modüller tarafından yönetildiği ve bunun da bilişsel süreçlerinin nispeten dar ve esnek olmayan bir yapıda olduğu önerisidir. Buna karşılık, insan bilişi daha geniş ve daha esnektir çünkü insanlarda bir şekilde birlikte çalışan veya birbirleriyle iletişim kuran, meta temsil, semboller ve dil veya çalışma belleğindeki yaratıcı hayal gücü gibi bazı yatay süreçler aracılığıyla, modüller, bazı yeni modüllerde dahil olmak üzere, bulunur. Bu, insan dışı hayvanların, ve belki de erken insanların, yalnızca sistem 1 sezgisel çıkarımlarla çalıştığı, modern insanların ise buna ek olarak gerçek düşünmeye dayalı sistem 2 yansıtıcı çıkarımlarla çalıştığı anlamına gelir. Ancak bu görüş modern insanlar hariç tüm hayvanlar için katı bir modülerlik görüşü büyük maymunların düşünme verileriyle hiç bağdaşmaz. Büyük maymunların yalnızca son derece bölümlere ayrılmış modüllerle çalıştığına dair hiçbir kanıt yoktur ve aslında ikinci bölümde bunun böyle olmadığına dair kanıtlar sunulmuştur, hem fiziksel hem de sosyal alanlarda, hareket etmeden önce düşünmek için sıklıkla sistem iki süreçlerini kullanırlar, her iki durumda da soyut temsiller, basit çıkarımlar ve protolojik paradigmalar, fiziksel nedensellik veya sosyal niyetlilik tarafından yapılandırılmış, kullanırlar. Dolayısıyla, bizim görüşümüze göre, hem modülerlik teorisine sadık kalma hem de insan esnek düşüncesine yer açma girişimleri, mevcut ampirik kanıtlarla pek örtüşmemektedir. Farklı kuramcıların öne sürdüğü spesifik modüllerin ne kadar farklı olduğunu görmek de rahatsız edicidir. Hatta çoğu zaman çok farklı analiz seviyelerinde çalışırlar, yılan tespiti ve yüz tanımayı teknik zeka ve normatif akıl yürütmeyle karşılaştırın. Belki daha sistematik ve kapsamlı bir liste derlenebilir, ancak asıl sorun, modülerlik kuramcılarının bir modül için tek bir evrimsel işlev, ne işe yaradığı, aramaktan öte köken sorusunu nadiren sormalarıdır. Evrimde yeni işlevlerin genellikle mevcut yapılar tarafından, Belki de bazı yeni şekillerde bir araya getirilerek desteklendiği iyi bilinmektedir. Bu nedenle, örneğin, normatif akıl yürütme için önerilen modül, bireysel çıkarımlar yapma, başkalarına ve gruba uyum sağlama, başkalarını değerlendirme ve değerlendirmelerine duyarlı olma, işbirlikçi iletişim ve diğer beceriler gibi şeyler için daha önceki beceri ve motivasyonlardan neredeyse kesinlikle oluşturulmuş olacaktır. Çağdaş insan bilişinin mimarisine tek bir evrimsel işlev için, tersine mühendislik yoluyla, bakmak, evrimin dinamiklerini, evrim ilerledikçe yeni işlevlerin zaten var olan yapıların bir araya getirilmesiyle nasıl yaratıldığını gözden kaçırır. Bu dinamik, birçok bilişsel işlev arasında ortak soy yoluyla derin ilişkiler olduğu anlamına gelir. Örneğin, işbirlikçi beslenme gibi karmaşık bir uyarlanabilir davranış, hızlı koşma, isabetli fırlatma ve becerikli izleme gibi birçok bileşen süreçten oluşabilir, bunların yanı sıra ortak niyet becerileri de dahil olmak üzere, her birinin kendi başına veya diğer karmaşık davranışlarda başka uyarlanabilir işlevleri olabilir. Anlık ve acil faydalar sağlayan dar tanımlı sorunların, örneğin, eş seçimi ve avcı tespiti, ötesine geçtiğimizde, bu hiyerarşik yapı, Farklı bilişsel becerilerin birbirleriyle nasıl ilişkili olduğunu anlamak için çok önemlidir. Dolayısıyla, statik bir mimari veya mühendislik bakış açısını çağrıştıran modül kelimesini kullanmak yerine, dinamik evrimsel süreçleri çağrıştıran adaptasyon kelimesini tercih ederiz. Adaptasyonlar oldukça dar kapsamlı olabilir ve biz de modül kavramına ruh olarak çok yakın olan adaptif uzmanlaşmanın etolojik kavramını, örneğin, örümceklerin ağ örmesi, kullandık. Ancak diğer adaptasyonlar, başlangıçta veya zaman içinde genişlemeler yoluyla daha geniş bir alana uygulanabilir. Örneğin, büyük maymunlar alet kullanımı için özel olarak adapte olmuş gibi görünmüyor. Çünkü ne gorilir ne de bonobolar, ve sadece bazı orangutan popülasyonları, vahşi doğada alet kullanmıyor. Ancak tüm büyük maymunlar, esaret altında uygun koşullar altında alet kullanıyor ve oldukça ustaca kullanıyorlar. Bu nedenle adaptasyon, nesnelerin manipülasyonunda nedensel anlayışa yönelik gibi görünüyor, bu anlayış, Bireyin ihtiyacı ortaya çıktığında alet kullanımında uygulanabilir, alet kullanımı için özel olarak adapte olmuş gibi görünen bazı kuş türlerinin aksine, bu doğrultuda daha genel olarak, gerçekten alan genel yatay yeteneklerin var olup olmadığı sorusu ortaya çıkıyor. Metafor şudur ki, uzay veya nicelik gibi belirli içerik dikeyken, temsil, bellek ve çıkarım gibi genel süreçler yataydır. Bazı modülerlik kuramcıları, görünüşte yatay yeteneklerin tek bir alan genel süreci temsil etmediğine, aksine, her modülün diğer modüllerdekilerle hiçbir ilgisi olmayan kendi hesaplama prosedürlerine sahip olduğuna inanmaktadır. Bizim görüşümüz, bunun yine karmaşık adaptasyonlarda hiyerarşik organizasyonun önemini gözden kaçırdığı yönündedir. Bilişsel temsil, çıkarım ve öz izleme gibi süreçler, Başlangıçta bazı eski omurgalı ata da oldukça dar davranışsal uzmanlaşmalar bağlamında evrimleşmiş olabilir. Ancak yeni türler evrimleştikçe, yeni ve karmaşık sorunlarla karşı karşıya kaldıkça, bu süreçler, oldukça geniş olan bazı farklı adaptasyonlarda, tabiri caizse, alt bileşenler olarak kullanılmak üzere benimsenmiştir. Bu ortak benimseme süreci, özellikle büyük maymunlar ve insanlar gibi son derece esnek organizmalarda önemlidir ve aslında bu sürecin geniş çaplı gerçekleşmesi bilişsel esnekliğin temel bir bileşenidir. Son olarak, ortak niyetliliğe yönelik insan becerileri ve motivasyonlarının, bizim görüşümüze göre, bireyler içinde meydana gelen tipik bilişsel adaptasyonları temsil etmediğini de belirtmeliyiz. İlk insanlar kendi bireysel bilişsel becerilerine sahipti, ancak daha sonra ortak hedeflere yönelik ortak dikkatle başkalarıyla koordinasyon kurmaya çalışmaya başladılar. Bu koordinasyon problemlerinin çözülmesi meseleyi bitirmedi, aksine, özellikle temsil ve çıkarım süreçlerinin değiştirilmiş haliyle, deneyimlerindeki hemen hemen her şey hakkında referanssal olarak iletişim kurma olasılığıyla, ilk insanlar için yepyeni bir çalışma biçimi açtı. Ortak niyetliliğin ortaya çıkışı, bireysel niyetlilik ve düşünmeyle ilgili tüm süreçlerin yeniden yapılandırılmasını, dönüşümünü, sosyalleşmesini sağladı, alışılmadık, hatta emsalsiz bir evrimsel olay. Bu, insanların bu dönüşüme karşı bağışık birçok sistem bir süreciyle de çalışmadığı anlamına gelmez, sıklıkla olay olasılıkları, ahlaki ikilemler, tehlikeli durumlar ve benzeri hakkında sezgisel kararlar vererek çalışırlar. Ancak yine de, insanlar tüm bu şeyleri Sistem 2 düşüncelerinde ele alabilir ve hatta iletişim kurabilirler, bu durum nihai davranışsal kararlarını etkilemese bile. Dolayısıyla, ortak niyet oluşturma becerileri ve motivasyonları, insanların neredeyse her şey hakkında düşünme biçimini dönüştürür, çünkü neredeyse her şey hakkında iletişim kurabilirler. Her durumda, başlangıçta belirtildiği gibi, bu çeşitli hipotezlerin hiçbiri az önce incelenen üç kümenin hiçbirinde ortak niyet hipotezine doğrudan rakip değildir. Çünkü hiçbiri özellikle insan düşüncesine ve onun bileşen süreçlerine odaklanmaz. Her biri, benzersiz insan bilişi ve düşüncesi hakkındaki gerçeğin kendi bölümünü yakalamıştır, diye savunuyoruz, ancak mevcut açıklama hem insan düşüncesinin birçok farklı yönünü kapsaması bakımından daha kapsamlıdır hem de evrimsel süreçlerin önceden var olan bileşen süreçlerinden karmaşık davranışsal işlevleri bir araya getirme biçimine daha uygundur. Ayrıca, şimdi göreceğimiz gibi, ortak niyet hipotezi, insan sosyalliğinin evrimine ilişkin çağdaş teorilerle de oldukça iyi örtüşmektedir. Sosyallik ve Düşünme İnsan sosyalliğinin evrimi hakkında birçok farklı teori vardır. Ancak hepsi tek bir konuda hemfikirdir, genel yönelim, giderek daha fazla işbirliği yönündedir, en azından yaklaşık 10 bin yıl önce tarımın, şehirlerin ve tabakalı toplumların yükselişine kadar. Diğer büyük maymunlardan farklı olarak, erken insanlar çiftleşme yoluyla eşleşmeye başladılar ve bunun sonucunda çekirdek aileler yeni işbirliği yapan sosyal birimler haline geldi. Bununla bağlantılı olarak insanlar yine diğer büyük maymunların aksine anneler dışındaki yetişkinlerin çocuklara baktığı çeşitli işbirliğine dayalı çocuk bakımı biçimlerine başladılar. Bu yeni çocuk bakımı biçimi işbirliğine dayalı yiyecek aramanın bir öncüsü olabilir ancak aynı zamanda onunla birlikte de gerçekleşmiş olabilir. Çünkü büyük anneler ve diğer kadınlar çocuklarla evde kalırken en sağlıklı kadınlar yiyecek arayıp geri getirerek paylaştılar bu da ilgili aile ağını yeni işbirliği yapan birimlere dönüştürdü. Modern insanların ortaya çıkmasıyla birlikte, potansiyel olarak birbirlerini tanımayan bireylerden oluşan tüm klanları veya kabileleri kapsayan kültürel gruplar, kültürel grup seçimi sürecinde değerli kaynaklar için diğer insan gruplarıyla rekabet ederken işbirliği yapan birimler haline geldi. Bu işbirliği eğiliminin, insanların sürekli artan bilişsel yetenekleriyle nasıl etkileşime girmiş olabileceği konusu çok az araştırılmış, hatta spekülasyon bile yapılmamıştır. İki ana istisna vardır. Birincisi, sosyal beyin hipotezini desteklemek amacıyla Dunbar, 1998, primat türleri arasında beyin büyüklüğü, muhtemelen bilişsel karmaşıklığı yansıtan, ve popülasyon büyüklüğü, muhtemelen sosyal karmaşıklığı yansıtan, arasında güçlü bir pozitif korelasyon olduğunu belgelemiştir. Modern insanlar uç bir örnektir. İnsan beyni büyüklüğü ve popülasyon büyüklüğü, en yakın büyük maymun akrabalarınınkinden birkaç kat daha büyüktür. Gollett ve arkadaşları, 2012, bu ilişkiyi insan evrimi boyunca izlemeye çalışmış ve yaklaşık 400 bin yıl önce Homo Heidelbergensis ile hem beyin büyüklüğünde, kafatası hacmiyle tahmin edildiği gibi, hem de tahmini grup büyüklüğünde özellikle büyük bir sıçrama bulmuştur. Bu da elbette, ortak niyet yoluyla insan düşüncesinin evrimindeki hipotez ettiğimiz ilk adımın tam zamanına denk gelmektedir. Ancak, grup büyüklüğü sosyal karmaşıklığın yalnızca çok kaba bir göstergesidir, Dunbar, takip edilmesi gereken sosyal ilişkilerin ve itibarların daha fazla sayısına odaklanır ve beyin büyüklüğü de bilişsel kapasitelerin yalnızca çok kaba bir göstergesidir, bu nedenle sosyal beyin hipotezi bize korelasyonun her iki tarafında yer alan gerçek süreçler hakkında yalnızca çok genel bir gösterge verir. İnsan sosyalliği ve bilişsel yetenekleri birbirine bağlamaya yönelik daha spesifik bir girişim, insan işbirliğine ve bunun birçok yönüne odaklanan Staryalny, 2012, tarafından sunulmuştur, bunlar arasında işbirlikçi çocuk bakımı, işbirlikçi yiyecek arama ve işbirlikçi iletişim ve öğretim yer almaktadır. İnsanların işbirlikçi yaşam tarzı, Bireylerin ontogenes sırasında çok büyük miktarda bilgi edinmelerine bağlıdır bir antilopu nasıl takip edeceğinden, bir mızrak nasıl yapılacağına, grubun akrabalık ilişkilerinin nasıl kurulduğuna kadar her şey ve bu nedenle uzman yetişkinlerden acemi çocuklara işbirliğine dayalı bilgi aktarımı, bireysel hayatta kalma için çok önemlidir. İnsanlar böylece kendi yavrularının geliştiği öğrenme ortamları inşa etmişlerdir. Bu da bu yavruların alet yapımı ve işbirlikçi yiyecek arama gibi kritik geçim faaliyetlerini gerçekleştirmek için ihtiyaç duydukları bilgiyi edinmelerini sağlar. Thomasello 1999 da bu teorinin bir versiyonunu sunarak özellikle çocukların ataları tarafından yaratılan maddi ve sembolik eserleri dil dahil edinmeleriyle insan bilişsel ontogenezinin nasıl mümkün kılındığına odaklanmaktadır. Genel olarak benzer bir üslupta, Levinson, 2006, işbirlikçi sosyal etkileşimin benzersiz insan etkileşim motoruna ve evriminin benzersiz insan çok modlu iletişim biçimleri yaratmasına odaklanmaktadır. Hardy, 2009, burada yer alan bazı adaptasyonların, örneğin bebeklerin erken yaşlardan itibaren birden fazla bakıcının bulunduğu yeni karmaşık dünyada yol almalarını sağlayan özel işbirliği ve iletişim becerileri gibi, bebek davranışının kendisi içinde olabileceğini vurgulamaktadır. Mevcut bakış açısından, insan sosyalliği ve bilişinin karşılıklı ilişkisine dair bu iki açıklamada hem yararlı hem de genel olarak doğrudur. Ancak burada özellikle altta yatan düşünme süreçlerine odaklandık. Bunu, eylem koordinasyonunda, işbirliği ve niyet durumlarının koordinasyonunda, işbirlikçi iletişim, ortaya çıkmış olabilecek belirli sorunların, iki farklı evrimsel dönemde insanlara nasıl sunulmuş olabileceğini ve insanların bunları yeni düşünme biçimleri, yeni bilişsel temsil, çıkarım ve öz denetim biçimleri kullanarak, yoluyla nasıl çözmüş olabileceğini nispeten kesin bir şekilde gösteren ayrıntılı bir düzeyde yaptık. İlk insanlar sadece sosyal ilişkileri takip etmek ve yavrularına yararlı bilgiler aktarmakla kalmadılar, aynı zamanda sosyal koordinasyon yoluyla geçimlerini sağlamanın birçok ve çeşitli zorluğunu da karşılamaları gerekiyordu, bunu da, işbirlikçi ve geleneksel iletişimde başkaları için durumları yinelemeli olarak kavramsallaştırma yeteneği de dahil olmak üzere, paylaşılan niyetin birçok ve çeşitli beceri ve motivasyonunu geliştirerek yaptılar. Sosyal koordinasyon ve insan düşüncesinin birbirinden ayrılamazlığı, Sellers'ın şu sözleriyle oldukça güzel bir şekilde özetlenebilir, kavramsal düşünce, tıpkı bir satranç taşını hareket ettirme kararının, iki kişi arasında bir tahtada yapılan bir hamlede ifadesini bulması gibi, başkalarına iletilen şeyin tesadüfi bir şey olmadığı gibi. Dolayısıyla, anlatımızın genel bir özetini yaparak, önerilen doğa tarihinin her aşamasında ortaya çıkan sosyallik ve düşünce arasındaki ilişki konusuna odaklanalım. Ana sonuçlar 4 çok genel önermede ifade edilebilir. 1. Grup üyeleriyle rekabet, insan benzeri sosyallik veya iletişim biçimleri olmaksızın, insan dışı primatların gelişmiş sosyal biliş ve düşünme biçimlerine yol açmıştır. Temel memeli sosyalliği, basitçe bir sosyal grupta yaşama motivasyonudur. Grup içi rekabet, baskınlık ve diğer faktörlerle birlikte aidiyet gibi sosyal ilişkiler doğurur. Büyük maymunlar ve belki de diğer primatlar, ortalamanın üzerinde sosyal rekabete girerler ve bu nedenle başkalarının amaçlarını ve algılarını anlamak ve davranışlarını esnek bir şekilde tahmin etmek için beceriler geliştirmişlerdir. Ayrıca, alet kullanımında fiziksel nedenleri ve jestsel iletişimde başkalarının niyet durumlarını manipüle etmede özellikle yeteneklidirler. Büyük maymunlar çok az işbirliği yaparlar yani gerçekten birlikte çalışırlar ve yaptıklarında, bu en iyi şekilde Tuomela'nın, 2007, Ben modunda grup davranışı olarak adlandırdığı şey olarak nitelendirilebilir. Örneğin, her bireyin maymunu kendisi için yakalamaya çalıştığı şempanzelerin grup avcılığında olduğu gibi. Büyük maymunların iletişimi neredeyse tamamen, karşı tarafın dikkatini ve davranışını istenen yönlere yönlendirmeye yöneliktir, onlara faydalı şeyler hakkında bilgi vermekle ilgili değildir. İnsanlardaki gibi ortak hedefler yoktur, eylemleri koordine etmek için işbirlikçi bir iletişim söz konusu değildir. Büyük maymunların bilişsel yetenekleri ve düşünme biçimleri, bu sosyal ama pek de işbirlikçi olmayan yaşam biçimine uyarlanmıştır. Büyük maymunlar, hedefleri ve değerleriyle ilgili durumlara dikkat eder ve belirli problem durumlarında, etkili bir davranışsal karar vermenin bir yolu olarak, harekete geçmeden önce çeşitli nedenlerin problem üzerindeki etkilerini önceden simül eder veya hayal ederler. Bunu, bu da onlardan biri anlayışıyla, imgesel ve şematik bilişsel temsillerle yaparlar. Ayrıca, birçok durumda durumların, ve bileşenlerinin, birbirleriyle nedensel veya kasıtlı olarak nasıl ilişkili olduğunu da anlarlar, bu da gerçek olmayan durumları simül etmelerini ve bunlar hakkında her türlü nedensel ve kasıtlı çıkarım yapmalarını sağlar, bunlar arasında paradigmalar halinde organize edilmiş mantıksal çıkarımlar da bulunur. Örneğin, yalnızca x mevcutsa, y yok olacaktır değil, aynı zamanda buradan sadece sessizlik geliyorsa, X orada olmalıdır ve hatta X, iyi istiyorsa ve onu Z konumunda algılıyorsa, Z konumuna gidecektir çıkarımını da yaparlar. Bu nedensel ve kasıtlı çıkarımlar, bireyin X durumu gerçekleşirse, seçilecek en iyi eylemdir şeklinde çıkarım yapmasıyla karar verme sürecinde bir tür araçsal rasyonellik de üretir. Büyük maymunlar ayrıca, sonuçların hedeflerle nasıl eşleştiğini izlemenin yanı sıra, Karar vermeden önce kendilerine sunulan bilgileri ve bu bilgilere olan güvenlerini de izleyerek kendi karar verme süreçlerini kendileri denetlerler. Sonuç olarak, büyük maymunların sosyalliği, gelişmiş fiziksel durum becerilerini tamamlayan, bireysel niyet becerileri olarak adlandırdığımız bazı dikkat çekici sosyal biliş becerilerine yol açmıştır. Ancak bu sosyallik biçimi, bireylerin dünyayı kavramsallaştırma veya genel olarak sorunlar hakkında düşünme biçimlerinde herhangi bir dönüşüme yol açmamıştır. Bireysel niyet, büyük maymunların ve belki de diğer insan dışı primatların, belirli durumlarda sorunlar hakkında düşünmelerini ve bunu insanların benzersiz sosyallik veya iletişim biçimlerinden herhangi birine ihtiyaç duymadan yapmalarını sağlamıştır. Bu nedenle, bireysel niyet ve araçsal rasyonellik, düşman bir dünyada düşünme için genel bir primat sorunu olarak kabul edilebilir. 2. Erken dönem insanların işbirlikçi faaliyetleri ve işbirlikçi iletişimleri yeni sosyal koordinasyon biçimlerini kullanarak kültür veya dil olmaksızın yeni insan düşünme biçimlerine yol açtı. İnsanların kendi evrimsel yolculuklarında geçirdikleri 6 milyon yılın 5 milyondan fazla yılında, Düşünme biçimleri esas olarak maymun benzeriydi, ancak alet yapma becerilerin nedensel anlayışlarını geliştirmiş olabilir. Ancak daha sonra, bazı erken dönem insanlarını yiyecek elde etmek için yeni yollarla işbirliği yapmaya zorlayan ekolojik koşullarda bir değişiklik oldu. Bu, bireyleri özellikle acil bir şekilde birbirlerine bağımlı hale getirdi. Bu tür karşılıklı fayda sağlayan faaliyetlerde, iletişim tamamen işbirlikçi hale gelebilirdi. Çünkü her bireyin karşılıklı hedeflerine doğru diğerleriyle koordinasyon kurması ve rollerinde kendileri için yararlı olan şeyleri onlara bildirmesi kendi çıkarınaydı. Ve böylece, yalnızca sosyal ortaklarıyla işbirliği yaparak ve işbirlikçi bir şekilde iletişim kurarak hayatta kalabilen ve gelişebilen erken dönem insanları doğdu. Ortak yiyecek arama, sosyal koordinasyonda bir dizi zorlu sorun yarattı. Temel çözüm, her iki katılımcının da ortaklaşa bağlı olduğu, birlikte yapılacak şeyler için ortak hedefler oluşturmaktı. Bu, çift seviyeli bir yapı yarattı, bireysel rollerle ortak hedefler ve bireysel bakış açılarıyla ortak dikkat. Bu faaliyetler içinde bireylerin bakış açılarını, ve dolayısıyla eylemlerini, koordine etmek için kullanılan işbirlikçi iletişimde başlangıçta işaret etme ve pandomim yoluyla iletişimci, dürüst bir bilgilendirme eylemi biçiminde işbirliğine bağlıydı ve iletişimci ile alıcı, başarılı iletişimi sağlamak için işbirliği yaptı. Alıcı, işaret etme hareketini izledi veya pandomimin referansını hayal etti ve ardından ortak zeminleri göz önüne alındığında, iletişimcinin neyi iletmek istediğini buradan çıkarımsal bir şekilde anladı. İletişimci ise, alıcının bunu yapacağını biliyordu ve bu nedenle, onun bakış açısının kendi bakış açısına olan bakış açısını yinelemeli olarak tahmin ederek, alıcının çıkarımsal sıçramasını kolaylaştıracak şekilde, referans seçiminde durumu onun için kavramsallaştırmaya çalıştı. Dahası, ortak karar alma bağlamında, ilk insan iletişimcileri bazen ortaklarına, belirtilen durumun nedensel ve, veya kasıtlı sonuçlarına ilişkin ortak anlayışlarına dayanarak belirli bir eylem biçimine birlikte karar vermeleri için, örtülü olarak, gerekçeler sağlayan ilgili durumları işaret etmişlerdir. Bütün bunları etkili bir şekilde yapmak, büyük maymunlar ve onların bireysel niyetleri için mümkün olmayan bir tür düşünmeyi gerektiriyordu, İletişim kuran kişi, yalnızca alıcıyla ortak kavramsal zemini hakkında değil, Aynı zamanda alıcının mevcut durumun hangi yönlerini hem alakalı hem de yeni bulacağı ve dolayısıyla farklı olası referans eylemleri göz önüne alındığında ne tür bir çıkarım yapacağı hakkında da yargılarda bulunmak zorundaydı. Bunu yapmak, ikinci şahıs düşünme olarak adlandırdığımız şeye yol açtı, bu düşünme, bir, perspektifsel ve sembolik bilişsel temsillerden, 2. Niyet durumları içinde niyet durumlarını içerecek şekilde yinelemeli olarak yapılandırılmış çıkarımlardan ve, 3. İşbirlikçi ve veya iletişim ortağının hayali sosyal değerlendirmesini ve veya kavrayışını içeren öz izlemeden oluşmaktadır. Bu değişikliklerin tümü, temelde büyük maymunların bireysel niyetlerini bir tür ikinci şahıs ortak niyet ve düşünme biçimine işbirlikçi hale getirmeye hizmet etti. Dolayısıyla, ilk insanların ortak niyetliliği ve ikinci şahıs düşüncesi, sosyallik ve düşünme arasındaki ilişkide radikal bir kırılmayı, yeni bir türü temsil ediyordu. İlk insanların işbirlikçi ve tekrarlayan sosyalliği, bireylerin hayatta kalmaları ve gelişmeleri için eylemlerini ve niyet durumlarını başkalarıyla koordine etmelerini gerektiren uyarlanabilir bir bağlam yarattı, bu da bilişsel temsillerini, çıkarımlarını ve öz denetimlerini ve dolayısıyla bunların mümkün kıldığı düşünme süreçlerini işbirliğine dayalı hale getirmelerini gerektiriyordu. Sosyallik ve düşünme arasındaki ilişki teorileri için önemli olan, bu yeni tür ikinci şahıs düşüncesinin, gelenekselleşme, kültür, dil veya doğrudan, ikinci şahıs, sosyal etkileşimlerin ötesine geçen herhangi bir şey olmadan gerçekleşmesidir. Üçüncü. Modern insan kültürünün ve dilinin gelenekselleşmiş süreçleri, modern insan düşüncesinin ve muhakemesinin tüm benzersiz karmaşıklıklarına yol açmıştır. Modern insanlar, grup büyüklüklerindeki artış ve gruplar arası rekabet nedeniyle bazı yeni sosyal zorluklarla karşı karşıya kaldılar. Hayatta kalmak için, modern insan grupları, çeşitli iş bölümü rolleriyle nispeten uyumlu işbirlikçi birimler olarak faaliyet göstermeye başlamak zorunda kaldılar. Bu, bireylerin kişisel olarak ortak bir zemine sahip olmadıkları grup içi yabancılarla nasıl koordinasyon sağlayabilecekleri sorununu yarattı. Çözüm, kültürel uygulamaların gelenekselleşmesiydi, herkes diğerlerinin yaptığına uyum sağladı ve diğerlerinin de uyum sağlamasını bekledi ve onların da bunu beklemesini bekledi ve benzeri, bu da grubun tüm üyeleri için, ancak diğer gruplar için değil, varsayılabilecek bir tür kültürel ortak zemin yarattı. Modern insanların iletişim biçimleri de aynı şekilde gelenekselleşti, bu da bireylerin, bir tür grup perspektifi ve gruptaki herkesle etkili bir şekilde kullanılabilecek gelenekselleşmiş dilsel öğeler ve yapılar içeren bir kültürel ortak zeminde faaliyet gösterdikleri anlamına geliyordu. Modern insanların faaliyetlerinin ve etkileşimlerinin bu grup odaklı yapılandırılması, geleneksel iletişim araçlarıyla birlikte, modern insanların dünyaya dair bir tür transpersonel, nesnel bakış açısı geliştirmelerine yol açtı. Geleneksel iletişim, yalnızca geleneksel, normatif, nesnel biçimi ve konu odaklı yapısı nedeniyle değil, aynı zamanda konuşmacının iletişimsel güdüleri ve epistemik, modal tutumlarının geleneksel işaretlerde bağımsız olarak kontrol edilebilmesi nedeniyle de tamamen önermeli hale geldi, bu da önermeli içeriğin, belirli bireylerin güdülerinden ve tutumlarından bağımsız olarak kavramsallaştırıldığı anlamına geliyordu. Dilsel yapılar, kavramsal birleşimin eşi görülmemiş bir yaratıcılığını mümkün kıldı ve dahası, pedagojide, bu böyle çalışır ve sosyal normların uygulanmasında, bunu yapmamalıdır olduğu gibi, bir tür genel, zamansız, nesnel durumu temsil eden tam önermeleri mümkün kıldı. Böylece grup odaklı bireyler nesnel bir dünya inşa ettiler. Geleneksel dilsel iletişim, gelişmekte olan çocuklara alternatif kavramlaştırma araçlarının önceden var olan bir temsil sistemini sağladı ve herkes kültürel ortak zeminde mevcut alternatifleri birlikte biliyordu. Bu, hem biçimsel hem de pragmatik çıkarımların yepyeni bir dünyasını açtı. Etkili iletişimi hedefleyen söylem süreçleri, İletişimcileri önceki iletişim biçimlerinde örtük bırakılan kendi psikolojik süreçlerinin birçok yönünü, örneğin, niyet durumları, mantıksal işlemler, açıkça ifade etmeye teşvik etti ve bu da düşünme üzerine yeni düşünme yolları sağladı. Ek olarak, ortak kararlar almak için işbirlikçi tartışma, bireylerin başkalarını kendi doğrularına ikna etmek için nedenlerini ve gerekçelerini açıkça belirtmelerini gerektiriyordu, bu nedenle, etkili olmak için grubun rasyonel söylem için normatif beklentilerini karşılamaları gerekiyordu. Bu neden verme sürecini içselleştirmek, bireylerin artık neden, grup tarafından kabul edilen hangi nedenle, ne düşündüklerini düşündüklerini bildikleri anlamına geliyordu. Bu süreç, bireyin sayısız düşüncesi ve önermeli temsilleri arasında kavramsal bağlantılar kurarak bir tür bütünsel kavramsal ağa yol açtı. Her birey, aynı zamanda, bağlı olduğu grubun temsilcisi olarak, kendi eylemlerini ve düşüncelerini grubun normatif standartları çerçevesinde düzenlediği bir tür normatif öz yönetim pratiği de yürütüyordu. Böylece, modern insanların kültürel gelenekler, normlar ve kurumlar da dahil olmak üzere dil gibi çeşitli kolektif niyet biçimlerini yaratması, geleneksel ve nesnel temsilleri içeren bir tür özne NÖTR, nesnel düşünceye, akılcı, yansıtıcı ve gerçeğe yönelik çıkarım süreçlerine ve bireylerin düşüncelerini grubunkine uyacak şekilde izleyip ayarladıkları normatif öz yönetime yol açmıştır. Kültür ve dil, özne ne ötr geleneksel olgular olarak, yeni bir insan sosyalliği biçiminin yeni bir insan düşünce biçimine, özellikle de nesnel yansıtıcı normatif düşünceye yol açabileceği başka bir ortam sağlar. Evrimsel bir bakış açısından, genel argümanımız Maynard, Simit ve Sızad Meri'nin, 1995, argümanının bir uzantısıdır, insanlar, yeni iletişim biçimleriyle desteklenen ve genişletilen yeni işbirliği biçimleri aracılığıyla gerçek evrimsel yenilikler yaratmıştır. Dahası, bu, yeni düşünme biçimlerini oluşturan yeni bilişsel temsil, çıkarım ve öz denetim biçimlerine yol açmıştır. Ve insanlar bunu iki kez yapmışlardır, ikinci adım birincisinin üzerine inşa edilmiştir. Şekil 5.1, paylaşılan niyet hipotezinin üç adımının her birinde, yani, maymunları sıfırıncı adım olarak dahil ederek, insan düşüncesinin üç bileşen sürecini özetlemektedir. 4. Kümülatif kültürel evrim, kültüre özgü çok sayıda bilişsel beceri ve düşünme biçimine yol açmıştır. Ortak ve kolektif niyetin tüm bu süreçleri insan türünde evrenseldir. Büyük olasılıkla, ortak niyetin ilk adımı, Neandertaller ve modern insanlar arasındaki ayrılıktan önce Afrika'da evrimleşmiş ve böylece her iki türü de karakterize etmiştir. Kolektif niyetin ikinci adımı ise, 100 bin yıl önce dünyanın diğer bölgelerine göç etmeden önce Afrika'daki bir modern insan popülasyonunda evrimleşmiş olabilir. Ancak göç etmeye ve oldukça değişken yerel ekolojilere yerleşmeye başladıklarında, kültürel uygulamalardaki farklılıklar belirgin hale gelmiştir. Farklı insan kültürleri, örneğin büyük mesafelerde gezinmek, önemli aletler ve eserler inşa etmek ve hatta dilsel olarak iletişim kurmak için çok farklı bilişsel beceri setleri yaratmıştır. Bu, farklı kültürlerin, Tür genelindeki bireysel, ortak ve kolektif niyet bilişsel becerilerinin yanı sıra, kendi yerel amaçları için birçok kültüre özgü bilişsel beceri ve düşünme biçimi yarattığı anlamına gelmektedir. Daha da önemlisi, bu kültüre özgü beceriler, bir kültür içinde tarihsel zaman içinde bir tür kademeli etkiyle birbirinin üzerine inşa edilerek kümülatif kültürel evrime yol açar. İnsanların özellikle güçlü kültürel öğrenme becerileri, yetişkin öğretimi ve çocukların uyum sağlama eğilimi nedeniyle, bir kültürün eserleri ve uygulamaları bir tarih kazanır. Bireyler, ontogenizin erken dönemlerinden itibaren kültürün eserleri ve sembolleri aracılığıyla dünyayla etkileşimlerini düzenler ve böylece tüm kültürel grubun ve tarihinin bilgeliğinden bir şeyler özümserler. Kümülatif kültürel evrim, insanların dünyanın dört bir yanındaki yaşanmaz yerlerin her türlüsünü fethetmelerini sağlamıştır. Çağdaş dünyadan çarpıcı bir örnek olarak, insan düşüncesinin belki de en soyut ve karmaşık biçimlerini, yani batı bilimi ve matematiğini gösterebiliriz. Buradaki nokta, bu düşünce biçimlerinin, batı kültüründe tarihsel zaman içinde gelişen, yani yazılı biçimdeki özel sosyal olarak inşa edilmiş gelenekler olmadan mümkün olmamasıdır. Bu nokta özellikle Pers, 1931 ila 1958 tarafından vurgulanmış ve Louis ve Langford'un Modern Mantığın klasik metninde özetlenmiştir. Yeni ve daha çok yönlü ideografik sembollerin benimsenmesi olmasaydı Matematiğin birçok dalı asla geliştirilemezdi çünkü hiçbir insan zihni, sıradan dilin fonogramları açısından işlemlerinin özünü kavrayamazdı. Okuryazarlık üzerine çalışan birçok bilim insanı da, yazılı dilin, mümkün olmasa bile, belirli akıl yürütme biçimlerini en azından daha erişilebilir hale getirdiğini savunacaktır. Yazı aynı zamanda üst dilsel düşünmeyi ve kendi dilsel iletişimimizi ve başkalarınınkini analiz etme, eleştirme ve değerlendirme olasılığını büyük ölçüde kolaylaştırır. İletişim aracı olarak kullanılan resimler ve diğer grafik semboller, sürece önemli şekillerde katkıda bulunan kolektif temsillerdir. Bilim insanları, matematikçiler, dil bilimciler ve diğer akademisyenlerden oluşan aktif topluluklar yaratmış modern kültürler, yazılı dil, yazılı matematiksel rakamlar ve işlemler ile görsel tabanlı ve yarı kalıcı sembollerin diğer biçimleri olmadan neredeyse düşünülemez. Bu tür grafik sembolleri yaratmamış ve şu anda bunlara sahip olmayan kültürler, bu faaliyetlere katılamazlar. Bu, en karmaşık ve gelişmiş insan bilişsel süreçlerinin çoğunun gerçekten kültürel ve tarihsel olarak inşa edildiğini oldukça açık bir şekilde göstermektedir. Ayrıca, diğer bazı insan bilişsel başarılarının bir tür ortak evrimsel karışım olabileceği olasılığını da ortaya koymaktadır. Bizim görüşümüze göre, insan dilinin karmaşıklıklarının çoğu bu niteliktedir, evrensel bilişsel süreçler üzerine kuruludur, ancak kültürel olarak inşa edilmiş somut tezahürlere sahiptir. Teorik olarak, bu açıklamanın tamamının genel olarak insan düşüncesine değil, Yalnızca işbirliği ve iletişim için özel olarak modülerleştirilmiş bir düşünce türüne uygulanması mümkün olabilir. Ancak durum böyle görünmüyor. İnsanlara özgü düşüncenin bileşenleri olan perspektifsel ve nesnel temsiller, yinelemeli ve yansıtıcı çıkarımlar ve normatif öz izleme, insanlar işbirliği yapmadığında veya iletişim kurmadığında ortadan kaybolmaz. Aksine, duysal motor aktiviteler hariç, insanların yaptığı hemen hemen her şeyi yapılandırırlar. Bu nedenle, insanlar dillerinin gramer yapılarında, iletişim dışı bağlamlarda zihin okumada, matematikte ve müzikte yinelemeli çıkarımlar kullanırlar. Bunlar sadece en bariz örneklerdir. İnsanlar, yalnız başlarına hayal kurarken bile her şey hakkında düşünmek için perspektifsel ve nesnel temsiller kullanırlar ve itibarlarıyla ilgili endişe duydukları her an normatif öz izleme yaparlar ki bu neredeyse her zaman böyledir. Burada ayrıca, çift düzeyli işbirliğinin ürünleri olan ancak daha geniş bir alanda kullanılan ilişkisel düşünme becerilerini ve pandomimdeki hayal gücünün ürünleri olan ancak artık her türlü sanatsal yaratımda kullanılan hayal gücü ve taklit becerilerini de hatırlayabiliriz. İşbirliği ve iletişim, hikayemizde hayati önem taşıyan başlatıcı rolleri oynayabilir, ancak bilişsel temsil, çıkarım ve öz denetim üzerindeki etkileri, temelde insanların kavramsal olarak aracılık edilen tüm faaliyetlerine çok daha geniş bir şekilde yayılır. Aynı doğrultuda, bu açıklamanın önerdiği yeni sosyal biliş biçimlerinin sadece modülerleştirilmiş zihin kuramı becerileri olmadığını da açıkça belirtmeliyiz. Aksine, perspektifsel temsiller, yinelemeli çıkarımlar ve sosyal öz izleme gibi şeyler, Bireylerin artık dünyayı yeni yollarla anlamalarını sağlamak için evrimleşmiştir, bu da ortak niyet eylemleriyle başkalarıyla birlikte düşünmeyi gerektirir. Bunu yapmak, belirli bir içerik alanına yönelik belirli bir bilişsel beceriden daha fazlasını gerektirir, çünkü eylemleri ve niyet durumlarını dış referanslara doğru başkalarıyla koordine etmek, genel olarak yeni çalışma biçimleri gerektirir. Bu nedenle, ortak niyet için beceriler ve motivasyonlar, İnsanların sadece başkaları hakkında düşünme biçimini değil, aynı zamanda tüm dünyayı ve kendi yerlerini başkalarıyla işbirliği içinde kavramsallaştırma ve düşünme biçimini de değiştirmiştir. OntuGenez'in rolü. Bu anlatımda ontu genetik verileri çeşitli şekillerde kullanmış olsak da, buradaki odak noktamız insan ontu genezi değil, insan gelişimi olmuştur. Bu nedenle, insana özgü düşüncenin kökenlerinde ontogenizin rolü hakkında iki önemli noktaya değinmek önemlidir. İlk olarak, ontogenizin filogenizi tekrarlaması gerekmese de, mevcut durumda ortak niyet ile kolektif niyet arasındaki ilişki kısmen mantıklıdır, bireylerle koordinasyon kurmadan önce grupla koordinasyon kurmak için bazı becerilere sahip olmak gerekir, ve bu nedenle ontogenetik sıralama temelde varsayımsal filogenetik sıralamamızla aynıdır. Ancak gerçekte, işler bundan daha karmaşıktır çünkü, belirtildiği gibi, küçük çocuklar modern insanlardır ve neredeyse doğumdan itibaren geleneksel bir dilde dahil olmak üzere birçok kültürel esere maruz kalırlar. Ancak, yaklaşık üçüncü yaşlarına kadar, küçük çocukların başkalarıyla olan sosyal etkileşimlerinin temelde ikinci şahıs düzeyinde olduğunu, grup temelli olmadığını ve değil, eserler ve sosyal normlar gibi şeylerin geleneksel yaratımlar olarak nasıl işlediğini tam olarak anlamadıklarını iddia ediyoruz. Dolayısıyla, mevcut görüşe göre, sıralama kabaca şöyledir, küçük çocuklar, yaklaşık birinci yaş günlerinde, belirli diğer bireylerle doğrudan katılım yoluyla, İkinci şahıs yönelimiyle başkalarıyla işbirliği yapmaya ve iletişim kurmaya başlarlar. Bu, başkalarıyla ortak dikkat kurmayı, başkalarının bakış açısını basit yollarla almayı ve işaret etme hareketini başkalarıyla yaratıcı bir şekilde kullanmayı içerir. Önemli olan, bu gelişimsel zamanlamanın, küçük ölçekli, okuma-yazma bilmeyen toplumlarda dahil olmak üzere çok çeşitli kültürel ortamlardaki çocuklar için karakteristik olmasıdır, ancak insan tarafından yetiştirilenlerde dahil olmak üzere şempanze ontu genezi için karakteristik değildir. Bu gerçekler kümesi, ortak niyet becerilerinin ilk ortaya çıkışı için oldukça kanalize edilmiş ve türe özgü bir gelişim yolunu göstermektedir. Toplumsal niyet becerileri, yaklaşık üçüncü doğum gününde ortaya çıkmaya başlar. Bu dönemde küçük çocuklar, sosyal normları ve diğer geleneksel olguları bir tür kolektif anlaşmanın ürünleri olarak anlamaya başlarlar. Dolayısıyla, yaklaşık 3 yaşında, küçük çocuklar sadece sosyal normlara uymakla kalmaz, aynı zamanda bunları başkalarına aktif olarak uygulamaya başlarlar ve kendileri normları çiğnediklerinde suçluluk duyarlar. Bunu, belirli normların yalnızca belirli bağlamlarda ve yalnızca bunları gelenekselleştiren gruptaki bireyler için geçerli olduğunu anladıklarını gösteren şekillerde yaparlar. Ayrıca, örneğin genel isimler gibi bazı dil parçalarının gruptaki herkes için geleneksel olduğunu, özel isimlerin ise yalnızca kişiyi tanıyanlar için geleneksel olduğunu anlarlar. Toplumsal niyet becerileri, batı, orta sınıf kültürü dışında derinlemesine incelenmemiştir ve bu nedenle bu gelişimsel zamanlamanın kültürler arası genelliği bilinmemektedir. Ontogeniz'in rolüyle ilgili ikinci nokta şudur, ne ortak ne de kolektif niyet, onojeniz olmadan var olamazdı. Bu, birçok insan özelliği için geçerlidir. Çünkü insan türü, diğer türlerin doğumda olgun veya neredeyse olgun halde sahip olduğu her türlü şey için uzatılmış bir ontogenes geliştirmiştir. Bu nedenle, birçok küçük primatın beyinleri yaşamın ilk aylarında çok hızlı gelişip bir yıldan kısa sürede olgunlaşırken ve şempanzelerin beyinleri yaklaşık 5 yılda olgunlaşırken, insan beyninin tam olgun yetişkin hacmine ulaşması 10 yıldan fazla sürer. Bu uzatılmış ontogenes hem gençler hem de anneler için oldukça riskli olduğundan, muhtemelen özellikle esnek davranışsal organizasyon, biliş ve karar verme gibi şeyler açısından yanı sıra yerel grubun kültürel eserlerini, sembollerini ve uygulamalarını öğrenmek için zaman açısından dengeleyici avantajlar olmalıdır. İnsanlarda ortak ve kolektif niyet becerileri, çocuğun ve gelişmekte olan beyninin özellikle sosyal çevre yıl sürekli etkileşim halinde olduğu uzun bir ontogenes sürecinde ortaya çıkar. Hipotezimiz, bu etkileşim olmadan bu becerilerin ortaya çıkmayacağıdır. Bu noktayı olabildiğince somutlaştırmak için, daha önce kullandığımız bir düşünce deneyini ele alalım ve ardından yeni bir boyut ekleyelim. Bir çöl adasında doğan, mucizevi bir şekilde yetişkinliğe kadar hayatta ve sağlıklı kalan, ancak tamamen yalnız bir çocuğu hayal edin. Hipotezimiz, bu çocuğun yetişkin olarak ne ortak ne de kolektif niyet becerilerine sahip olmayacağıdır. Bu sosyal izolasyon yaşayan kişi, yetişkin olarak bir insan grubuna giremez ve bireysel rollerle ortak hedefler oluşturarak veya bireysel bakış açılarıyla ortak dikkat bağlamında işbirliği yaparak iletişim kuramaz. Bu birey, izole yaşamı boyunca perspektifsel ve sembolik temsiller, yinelemeli çıkarımlar ve sosyal öz izleme ile ikinci şahıs düşünme becerilerini geliştiremez. Farklı bakış açılarını deneyimlemeden, kendi bakış açısından farklı bakış açılarına nasıl değer verebilir ki? Hiçbir sosyal ortağı olmadan nasıl sosyal olarak tekrarlayan çıkarımlar geliştirebilirdi? Başkaları onu değerlendiriyorsa, başkalarının onu değerlendirmesinden nasıl endişe edebilirdi? Hayır, ortak niyet becerileri sadece doğuştan veya olgunlaşmayla ilgili değildir, bunlar, Ontogenes sırasında başkalarıyla işbirliği yapmak ve iletişim kurmak için kullanıldıkça ortaya çıkan biyolojik adaptasyonlardır. Bu düşünce deneyine Robinson Crusoe denebilir, çünkü çocuk ıssız bir adada yalnızdır. Ama şimdi bir sineklerin tanrısı senaryosu hayal edin. Bu durumda ıssız bir adada doğan ve olgunlaşan, birbirlerinden başka etkileşim kuracak kimsesi olmayan birden fazla bebek olurdu. Belki de şaşırtıcı bir şekilde. Bu durumda hipotez, bu çocukların ortak niyet geliştirmek için gerekli olan sosyal etkileşimlere sahip olacakları, ancak kolektif niyet geliştiremeyecekleridir. Yani, bu yetim akranlar, birbirleriyle olan sosyal etkileşimleri yoluyla, ikinci şahıs, tekrarlayan sosyallik becerileri geliştirmelidirler. Ortak hedefler ve dikkatle birbirleriyle işbirliği yapmanın, farklı bakış açıları alarak, işaret ederek ve mimik yaparak, birbirleriyle iletişim kurmanın ve birbirlerine bağımlı ortaklarının gözünden davranışlarını izlemenin yollarını bulacaklardır. Bu şekilde gelişmek için, gelişmiş yetişkinlere ve tüm kültürel donanımlarına gerek yoktur. Ancak, yetim kalmış akranlarımızın yaşamları boyunca kolektif niyet becerilerini geliştirmeleri için yalnızca akran etkileşiminin yeterli olacağını düşünmüyoruz. Ortak niyet becerileri ve taklit yeterli olabileceğinden, kendi başlarına bazı gelenekler ve normlar geliştirebilirler ve birçok nesil boyunca bir tür kültür yaratabilirler. Ancak, tam teşekküllü bir kültür veya geleneksel bir dil geliştiremezler, çünkü bunların gelişmesi tarihsel zaman içinde birden fazla nesil gerektirir. Aynı şey, şefler ve para gibi statü işlevlerine sahip kültürel kurumlar içinde söylenebilir. Genel olarak, hipotezimize göre, Tam teşekküllü kolektif niyet ve özne ÖTR düşünme becerileri, önceden var olan gelenekler, normlar ve kurumlar da dahil olmak üzere, önceden var olan bir kültürel kolektifin ortasında ontugenez gerektirir. Eğer kişinin sosyal ve bilişsel gelişiminden önce gelen bir sosyal grup yoksa, kişi nasıl grup zihniyetine sahip olabilir? şeyleri nesnel olarak temsil edebilir ve davranışlarını ve akıl yürütmesini sosyal grubun işbirlikçi ve iletişimsel normlarına göre düzenleyebilir? Hayır, kolektif niyet becerileri de sadece doğuştan gelen veya olgunlaşmayla ilgili değildir, bunlar, kolektif olarak yaratılan ve aktarılan kültürel bir ortamda uzun bir gelişim süreciyle ortaya çıkan biyolojik adaptasyonlardır ve ortaya çıkmaları birden fazla nesil sürer. Bu durumda, yetişkinler ve tüm kültürel donanımları, kolektif niyet becerilerinin ontogenetik gelişimi için gerçekten gereklidir. Tanımladığımız tüm bilişsel ve düşünme becerilerinin doğuştan geldiğine inanmak tutarsız değildir, vahşi çocuklarımız veya yetim kalmış akranlarımız, yetişkin olduklarında keşfedildiklerinde, her iki düzeyde de benzersiz insan düşünme biçimlerinin mükemmel olgunluğunu hemen sergileyebilirler. Ancak, bizim görüşümüze göre, bu son derece düşük bir olasılıktır. İnsanlar, benzersiz insan bilişsel temsillerini, çıkarım biçimlerini ve öz denetimi oluşturma temel kapasitelerini, diğer sosyal varlıklarla olan işbirlikçi ve iletişimsel etkileşimlerinden biyolojik olarak miras alırlar. Sosyal bir ortam yokluğunda, bu kapasiteler, tamamen karanlıkta doğup büyümüş bir insanın görme yeteneği gibi, kullanılmamaktan dolayı körelir. Prensip olarak, insana özgü düşüncenin ortaya çıkışında ontogeninin rolü hakkında veri toplamak mümkün olabilir, ancak bu, ahlaki kaygılardan arınmış olunması şartıyla mümkündür. Yeni doğan çocukların rastgele farklı yetiştirme ortamlarına atanmasına hazırlıklı olunmalıdır. Aveyronlu vahşi çocuk Victor ve diğer kurt çocukları gibi doğal deneyler, birçok nedenden dolayı bu soruya kesin bir yanıt vermemektedir, bunların başında, bu çocukların bazılarının normal işlev görmedikleri için ebeveynleri tarafından terk edilmiş olmaları ve hiçbirinin ilgili bilişsel beceriler açısından test edilmemiş olması gelmektedir. İnsan benzeri bir sosyal ortamın önemli rolüne dair bazı ilginç dolaylı kanıtlar sözde kültürlenmiş maymunlar tarafından sağlanmaktadır. Maymunlar her türlü insan benzeri sosyal etkileşim ve yapay nesnelerin ortasında insanlar tarafından yetiştirildiklerinde Fiziksel bilişsel becerilerde, örneğin, uzay, nesne kalıcılığı, alet kullanımı, daha insan benzeri beceriler geliştirmezler, ancak taklit ve iletişimde daha insan benzeri beceriler geliştirirler. Bununla birlikte, bu bulguların insan ontugenezi için önemi açık değildir. Her halükarda, herkes vahşi çocuklar ve insanların benzersiz biliş ve düşünme biçimlerini geliştirmek için ne kadar ve ne tür sosyal deneyime ihtiyaç duydukları sorusuyla büyülenmeye devam edecek olsa da, bu soru öngörülebilir gelecekte derin bir gizem olarak kalacak gibi görünüyor. Bu arada, hipotezimiz, birçok insan adaptasyonunda olduğu gibi, ortak niyetliliğe yönelik adaptasyonlarında ancak belirli türden zengin sosyal ve kültürel beslenmenin ortasında büyüyüp gelişebileceği yönündedir. 6. Çözüm. Hem insanlık tarihinin düşünce evriminde, hem de bir bireyin düşünce evriminde, düşüncenin olmadığı bir aşama ve ardından düşüncenin olduğu bir aşama vardır. Bizim eksikliğimiz, ara adımları tanımlamak için yeterli bir kelime daha harcığına sahip olmamaktır. Donald Davidson, Öznel, kişiler arası, Nesnel. En azından Aristoteles'ten beri insanlar, diğer hayvan türlerinden nasıl farklı olduklarını merak etmişlerdir. Ancak bu süre boyunca, bu karşılaştırmayı yapmaya yetecek bilgi mevcut değildi. En önemlisi, Batı uygarlığının ilk birkaç bin yılında Avrupa'da insan dışı primatlar yoktu. Aristoteles ve Descartes, insanları kuşlar, fareler, çeşitli evcil hayvanlar ve nadiren de olsa tilki veya kurtlarla karşılaştırdıkları için sadece insanlarda akıl vardır veya sadece insanlarda özgür irade vardır gibi şeyleri kolayca öne sürebiliyorlardı. 19. yüzyılda, büyük maymunlar da dahil olmak üzere insan dışı primatlar, yeni kurulan hayvanat bahçeleri aracılığıyla Avrupa'ya geldi. Darwin'in kendisi, 1838'de Londra hayvanat bahçesinde Jane adlı bir orangutanla karşılaşması karşısında şaşkına dönmüştü, Kraliçe Victoria onu hoş olmayan bir şekilde insan olarak nitelendirmişti. Yaklaşık 21 yıl sonra türlerin kökeni ve ondan yaklaşık 12 yıl sonra insanlığın evriminin yayınlanmasından sonra, en yakın yaşayan akrabalarımız tarafından temsil edilen diğer hayvanlarla insanlar arasındaki farkları belirlemek çok daha zor hale geldi. Birçok filozof, sorunu basitçe tanımlayarak geçiştirdi, düşünme, yalnızca dil ortamında gerçekleşen bir süreçtir ve bu nedenle diğer hayvan türleri tanım gereği düşünemez. Burada incelenenler gibi büyük maymunların bilişsel ve düşünsel yetenekleri üzerine yapılan son araştırmalar, bu radikal süreksizlik görüşünü zaten baltalıyor olmalıdır. Büyük maymunlar dünyayı bilişsel olarak soyut bir biçimde temsil ederler, mantıksal bir yapıya sahip karmaşık nedensel ve kasıtlı çıkarımlar yaparlar ve en azından bir anlamda ne yaptıklarını yaparken biliyor gibi görünürler. Bu tam olarak insan düşüncesi olmasa da, kesinlikle bazı temel bileşenleri içerir. Ancak sorun, bir sınır çizgisi bulmaktan daha derin. Mesele şu ki, bugün yaşayan büyük maymun türleri insanlardan keyfi olarak çok uzakta, sadece kimin hayatta kaldığı ve kimin kalmadığı meselesi. Peki ya uzak bir ormanda Homo heidelbergensis veya Homo neanderthalensis türünün hayatta kalan üyelerini keşfetsek? Muhtemelen çağdaş insanlar ve büyük maymunlar arasında bir yerde olacakları göz önüne alındığında, tamamen insan düşüncesine sahip olup olmadıklarına nasıl karar vereceğiz? Daha da radikal bir yaklaşım olarak, insan evrim ağacının kendi yöntemlerine ve düşünme biçimlerine sahip, modern insan düşüncesiyle yalnızca kısmen örtüşen daha eski yan dallarını keşfetsek ne olur? Belki de bu canlılar işaret etmeyi hiç geliştirmediler ve bu nedenle yinelemeli çıkarım becerilerini geliştirmediler. Ya da belki de pandomim için yeterli düzeyde taklit etmediler ve bu nedenle deneyimlerini başkaları için jestlerle sembolize etmediler. Ya da belki de işbirliği yaptılar ama başkalarının değerlendirmelerini önemsemediler ve bu nedenle sosyal norm haline gelmediler. Belki de hiç grup kararı vermek zorunda kaldıkları durumlarla karşılaşmadılar ve bu yüzden birbirlerine iddialarının nedenlerini ve gerekçelerini sunmadılar. Sorumuz şu, bu canlıların düşünme biçimi, modern insan düşünme biçiminin önemli bir bileşenini ve bunun tüm zincirleme etkilerini atlarsa nasıl görünürdü? Sonuçta, modern insan düşüncesiyle birçok özelliği paylaşan, ancak kendine özgü özellikleri de olan bir şey elde edebiliriz. Önemli olan nokta şu ki, evrimsel açıdan bakıldığında, insan düşüncesi tek düze değil, karma bir yapıdır ve şu anki halinden farklı da olabilirdi. Mevcut doğa tarihi çalışmalarımızda, büyük maymunlardan modern insanlara insan düşüncesinin evriminde olası bir kayıp halkayı, Çağdaş avcı toplayıcıların yaşam biçiminin seçilmiş yönlerine ve küçük çocukların düşünme biçiminin seçilmiş yönlerine, birkaç, kabul edilebilir derecede belirsiz, paleontropolojik gerçek eşliğinde, dayanarak hayal ettik. Ancak, önemli olan, iddiamızın sadece böyle bir ara adımın hayal edilebileceği ve muhtemelen gerçekleştiği değil, aynı zamanda gerekli olduğudur. Gerekliydi çünkü evrimsel bir ara aşama olmaksızın, Maymun benzeri rekabetçi etkileşimlerden ve zorunlu iletişimden doğrudan modern insan kültürüne ve diline geçmeyi hayal bile edemeyiz. İnsan kültürü ve dili, mevcut sosyal etkileşimlerin basit birer gelenekselleşmesidir ve uygun ham maddeyi sağlamak için bu etkileşimlerin zaten oldukça işbirlikçi olması gerekiyordu. İki tarihsel yaklaşımımız açısından ele alındığında, Vygotsky, OT, Sky ve diğer kültür kuramcılarının öne sürdüğü gibi kültür ve dil süreçlerine, Mead, Wittgenstein ve diğer sosyal altyapı kuramcılarının tanımladığı gibi zaten var olan ve işbirliğine dayalı bir sosyal altyapı olmadan ulaşamayız. Dolayısıyla, kültür ve dilin ve bunların insan düşüncesini benzersiz bir şekilde güçlü bir şekilde yapılandırmasının yolunu hazırlamak için bir ara adıma ihtiyacımız var eğer bizimki daha da alt bölümlere ayrılabilirse, birden fazla ara adımdan da memnun oluruz. Bu ara adım, Davidson'ın, 1982, düşüncesizlikten düşünceye uzanan ortak bir kuramsal sözlük sorununu çözmez, ancak herhangi bir adımın kat etmesi gereken mesafeyi önemli ölçüde daraltır. Her halükarda, adımların kesin sayısı ne olursa olsun, bizim yaklaşımımız, insana özgü düşünceyi anlamak için onu evrimsel bağlamına yerleştirmemiz gerektiğini varsaymaktadır. Wittgenstein dil hakkında şöyle der, Bizi meşgul eden karışıklıklar, dil bir motorun rölantide çalışması gibi olduğunda ortaya çıkar, işini yaptığında değil. Bize göre, filozofların işaret ettiği insan düşüncesinin birçok karmaşıklığı, tam olarak onu soyut olarak, uyarlanabilir sorunları çözme işlevinin dışında anlamaya çalıştığımızda ortaya çıkar. Çağdaş dünyada bunu yapmak doğaldır, çünkü çağdaş düşüncenin çoğu bir anlamda rölantidedir. Ancak insana özgü düşünce, uyarlanabilir eylemleri organize etme ve düzenleme rolü için evrimsel olarak neredeyse kesinlikle seçilmiştir ve bu nedenle onu tam olarak anlamak için ilgili sorunları belirlememiz gerekir. Uzaydan gelen yaratıklar, rölantide çalışan bir trafik lambası gibi karmaşık bir insan yapımıyla karşılaşsalar, onu sonsuza kadar parçalarına ayırıp yapısını analiz edebilirler ve neden böyle davrandığını anlayamazlar. Teller ve ışıklar tek başlarına, fMRI yardımıyla bile, bir taraftaki kırmızı ışığın neden sadece diğer taraftaki yeşil ışık yandığında yandığını asla ortaya koyamazlar. Bu eylemleri anlamak için öncelikle trafiği ve trafik ışığının trafikten kaynaklanan özel sorunları çözmek için nasıl tasarlandığını anlamamız gerekir. Biyolojik yapılar söz konusu olduğunda ve bu elbette evrimsel psikolojinin temel bir dersidir daha önceki bir dönemde bir dizi işlevi yerine getirmek üzere evrimleşmiş olmaları ve şimdi farklı bir dizi işlevi yerine getirmeleri olasılığı da vardır. Her durumda, mevcut öneri, çağdaş insanların düşünme biçimini anlamak için, insan düşüncesinin, Erken ve modern insanların giderek daha işbirlikçi yaşam biçimlerine doğru ilerlerken karşılaştıkları özel evrimsel zorlukları karşılamak üzere nasıl evrimleştiğini anlamamız gerektiğidir. Evrim öykümüzün bazı kısımlarının eksik olduğu kesindir. Ana sorun, işbirliği, iletişim ve düşünmenin fosilleşmemesidir, bu nedenle, bu tür davranışsal olgular ve evrimlerinde kritik rol oynayan belirli olaylar hakkında her zaman spekülasyon halinde olacağız. En önemlisi, günümüzdeki büyük maymunların insanlarla ortak atalarından ne kadar değiştiğini bilmiyoruz çünkü bu döneme ait neredeyse hiç ilgili fosil yok. Dahası, erken insanların ara aşamasının burada anlatılandan çok daha kademeli bir evrim geçirmiş olması çok muhtemeldir, hatta Homo heidelbergensis'in ayrı bir tür olup olmadığı bile net değildir. Ve tarımdan sonraki insanlara ve kültürel grupların karışmasından, Okur-yazarlıktan ve sayısal becerilerden, bilim ve hükümet gibi kurumlardan kaynaklanan tüm karmaşıklıklara sadece yüzeysel bir dikkat gösterdik. Bu nedenle, girişimimiz açıkça tarihsel bir çalışmadan ziyade, doğayı en önemli eklemlerinden, özellikle de en önemli evrimsel eklemlerinden şekillendirme girişimidir. Bu noktada açık soruların listesi oldukça uzun olurdu. Ancak özellikle büyük olan iki soru şunlardır: Birincisi, Tüm ortak niyet biçimlerini karakterize eden ortaklık, kolektivite veya bizlik kavramının doğasıdır. Birçok kuramcı, ortak dikkat ve ortak gelenekler gibi şeylerin indirgenemez sosyal olgular olduğu ve bunları ilgili bireyler ve onların bireysel zihinlerinde olup bitenler açısından yakalamaya çalışmanın başarısızlığa mahkum olduğu bir tür indirgenemezlik tezine inanmaktadır. Bizim görüşümüz, ortak niyetin o anda gerçekten indirgenemez bir sosyal olgu olduğudur, örneğin, ortak dikkat yalnızca iki veya daha fazla birey etkileşim halindeyken mevcuttur, ancak aynı zamanda, bireyin diğer maymunların ve daha küçük çocukların yapamadığı bir şekilde ortak dikkatte bulunmasını sağlayan etkileşime ne getirdiği sorusunu evrimsel veya gelişimsel olarak sorabiliriz. Bu nedenle, bizim için bu, henüz yeterince tanımlanmamış ve çoğu durumda tamamen örtük olan tekrarlayan zihin okuma veya çıkarım gibi bir şeyin, ortak niyet öyküsünün bir parçası olması gerektiği anlamına gelir. Bireyin bakış açısından, ortak niyet basitçe bir paylaşım olarak deneyimlenir, ancak evrimini yansıtan temel yapısı, bir etkileşimdeki her katılımcının potansiyel olarak başkalarının bakış açısını, kendi bakış açısını, Onların bakış açısını ve bu şekilde en az birkaç seviye boyunca benimseyebilmesidir. Ancak dedikleri gibi bu makul insanların üzerinde hem fikir olamayacağı bir noktadır. İkinci bir açık soru ise modern insanların özünde sosyal olarak yaratılmış varlıkların nasıl ve neden somutlaştırıp nesneleştirdiğidir. Para sadece bir kağıt parçası değil yasal ödeme aracıdır ve Barack Obama sadece büyük beyaz bir evde yaşayan bir kişi değil, başkomutandır. Çünkü biz sanki bunlarmış gibi davranır ve konuşuruz. Ahlak gibi şeyleri de somutlaştırırız, farklı sosyal grupların, tüm insan grupları tarafından paylaşılanlar da dahil olmak üzere, ahlaki normları hakkında değil, doğru ve yanlışın dünyanın nesnel özellikleri olarak kabul edildiği doğru ve yanlış yolların ne olduğu hakkında tartışırız. Ve bu eğilim, herkesin kendi doğal dilinde kodlanmış kavramları somutlaştırma iliminde olduğu dilde daha güçlüdür, bu eğilim düzeltilebilir, ancak çok çaba gerektirir. Tüm bu konularda, uzun zaman önce herkes önümüzdeki çizgili kediye gözcü kedi demeyi kabul etmiş olsa bile, bu bir kaplan diyen küçük bir çocuk gibiyiz. Bizim görüşümüze göre, bu tür nesneleştirme eğilimleri ancak, herhangi birimizin, herhangi bir rasyonel insanın, Hiçbir yerden bakış açısıyla, kendi varlığımızdan önce gelen ve bizden daha büyük bir otoriteyle konuşan sosyal ve kurumsal gerçeklikler dünyası bağlamında olayları hayal eden, özne NÖTR, grup odaklı bir bakış açısından kaynaklanabilir. Bu, normların uygulanmasında, bu yanlış, ve pedagojide, bu böyle çalışır, genelleştirilmiş dilsel ifadelerin kullanımının ardındaki otoriter sestir ve büyük ölçüde gerçek olarak kabul ettiğimiz şeyleri belirler. Ancak, yine de, bu konuda makul insanlar farklı görüşlere sahip olabilir. Bu ve benzeri büyük sorulara rağmen, temelde sosyal nitelikte olmayan, insana özgü düşüncenin kökenlerine dair kapsamlı bir teori tasavvur edemiyoruz. Mümkün olduğunca açık olmak gerekirse, insan düşüncesinin tüm yönlerinin sosyal olarak oluştuğunu iddia etmiyoruz, sadece türe özgü yönlerinin, büyük maymunların ve insanların sosyal etkileşim ve örgütlenmelerinin son derece farklı olduğu, insanların her açıdan çok daha işbirlikçi olduğu ampirik bir gerçektir. Özellikle ayrıntılara odaklandığımızda, bunun büyük maymunları insanlardan ayıran bilişsel ve düşüncesel farklılıklarla ilgisiz olduğuna inanmakta son derece zorlanıyoruz. Hangi sosyal olmayan teori, kültürel kurumlar, doğal dillerdeki perspektifsel ve geleneksel kavramlaştırmalar, yinelemeli ve rasyonel akıl yürütme, nesnel bakış açıları, sosyal normlar ve normatif öz yönetim gibi şeyleri açıklayabilir? Bunların hepsi baştan sona koordinatif olgulardır ve evrimsel olarak sosyal olmayan bir kaynaktan ortaya çıkmış olmaları neredeyse düşünülemez. Paylaşılan niyet hipotezi gibi bir şey mutlaka doğru olmalıdır.